Bu ülke Cemil Meriç 1. Bölüm Cemil Meriç 1916'da Hatay'da doğdu. Ailesi Balkan Savaşı sırasında Yunanistan'dan göçmüştü. Fransız idaresindeki Hatay'da Fransız eğitim sistemi uygulayan Antakya Sultanisi'nde okudu. Tercüme bürosunda çalıştı, ilkokul öğretmenliği ve nahiye müdürlüğü yaptı. Günahlarıyla, sevaplarıyla, Türk insanı, Türk aydını, Türk düşünce hayatı adına, yetiştirdiği insanlar adına, okuyucuları adına, sevenleri, sevmeyenleri adına Cemil Meriç'e teşekkür ediyor ve kulak veriyoruz. 1. Bölüm Uzun süren bir çıraklık, kendine ölçüye vurabilmek Fransızlarda mezar taşları gibi yalan söylemek gibi bir tekerleme var. Kendi hayat hikayesini anlatmak da buna benzer. Önce hafızamızın aynasında sadık akisler aramak ve onları infiallerimizin, egoizmimizin etkilediği çizgilerden ayırt edebilmek kabil mi? Belki otobiyografik bir roman kalemi almak caiz ama birkaç sayfada bütün bir ömrün muhasebesini yapmak hem tehlikeli hem abes. Her hal tercümesi bir müdafanamedir. alamedir. Kendimizi tanımak irfanın varabileceği en yüksek merhale. Journal 27 03 1983. Neleri hatırlıyoruz? Niçin hatırlıyoruz? İntiharlarımızın kaçta kaçı şuura intikal ediyor? Hatırlayıp hatırlamamakta hür müyüz? Şuur altında uyuyan ihsas ve intibalar yığınını, yeniden niçin ve nasıl inşa ediyoruz? Bu inşanın sihati hakkında belli bir ölçümüz var mı? Bazen tam bir iyi niyetle mazideki olayları çarpıtmıyor muyuz? Aynı olayla ilgili çeşitli şehadetler nasıl kontrol edilecek? Hatıralarımızda Ferdi ile sosyalin payı nedir? Jurnal 2, 5, 1982 Güliver kompleksi kendim ölçüye vurabilmek, mağdurluk numarasına yatmadan, mazochizm şehvetine yaslanmadan gerçek hüviyetini tespit edebilmek. Aşağı yukarı 50 yıldır yazıyorum. Kalktığım nokta ile bulunduğum nokta arasındaki mesafeyi nasıl ölçeceğim? Ben ölçemezsem muhayyel tenkitçi ne halt edecek? Journal 26 ön 1980 bu satırları kendimi tanımak için yazıyorum. Tanımak ve tanıtmak. İnsanın kendisini tanıması yetmez. Başkalarını da tanıtması gerek. Jurnal 8-10-1963 Bir adamı tanımak için düşüncelerini, acılarını, heyecanlarını bilmemiz lazım hiç değilse. Hayatın maddi olaylarıyla ancak kronoloji yapılabilir. Kronoloji aptalların tarihi. Bu ülke Ötüken Yayınevi Yeni ilavelerle 4. baskı İstanbul 1979 sayfa 1183 Genç bir tecessüs Bu ülke Cemil Meriç 2. bölüm 8 yaşına kadarki hayatım bulanık, başsız, sonsuz bir hatıralar yığını. 1916'da Anadolu'nun Ücra bir kasabasında dünyaya gelmişim. Doğduğum tarih bile kesin olarak belli değil. Babamın Kur'an kapağına kaydettiği doğum tarihi 1332 kanun evvel 12 meydanlaruz 1911 gibi yanlış bir rakam veriyor. Geçelim. Ailem Dime göçmüş. Babam çeşitli nekbetler yüzünden hayata küsmüş eski bir yargıç. Az konuşan, çatık kaşlı, hareketlerine akıl erdiremediğim bir insan. Annem, bu yabancı dünyada aşinası olmayan hasta bir kadıncağız, silik, mızmız. 12 Aralık'ta doğan çocuk, itilmiş, kakılmış, düşman bir dünyada dostsuz büyümüş. Daima başka, daima yabancı, hasta bir gurur, pencerelerini dış dünyaya kapayan bir ruh. Düşman bir çevrede ister istemez kitaplara kaçıyorum. Yani düşünceye ve edebiyata hür bir tercih sonunda yönelmiyorum. Yaşamak için kendimi bir dünya inşa etmek zorundayım. Böyle bir kaçışı kolaylaştıran tesadüfler de var. Babam akşamları aileyi toplayıp kitap okuyor. Ablam fenni terbiye ve ruhiyat gibi konularla uğraşmakta. Amcam Hamit Bey'in kitapları genç tecessüsümü alevlendiren bir hazine. Anlıyorum ki zalim ve kıyıcı bir gerçekten kurtulmanın tek çaresi real dünyadan kitaplar dünyasına sığınmak. Okumayı Türk sazını heceleyerek öğreniyorum. Bağıra çağıra okuduğum o malzumeler edebiyat dünyasında ilk kılavuzum olacaktır. Ötesini hatırlamıyorum. Antakya'dan sonra Reyhaniye, Çerkez mahallesindeki ev. Bahçe, dere ve mektep. Babamı yine akşamları görebiliyorum. Ablam Antakya'da okuyor. Ben yalnızım. Babam hep çatık kaşlı. Annem hep mızmız. Kasabanın çocukları hep korkunç. Bol bol dayak yiyor. Hep hakarete uğruyorum. Şikayet edeceğim kimse yok. Mektep bahçesinde çocuklar oynuyor. Ben yine yalnızım ve yabancıyım. Yabancı yani düşman dilim başka ve gözlüklerim var kendimden utanıyorum sınıfta neler okuyorduk bilmiyorum İlyas Efendi din dersleri Kur'an ve Hüsnü Hat hocamız muhasebat Ahlakiye din bir diye bir kitabımız var İlyas Efendi bir müddet medrese görmüş her ders Muhasebat-ı Ahlakiye'nin okuyucusu benim Said Efendi bir ara Türkçe hocamız, Bulgur Lüzade Rıza, Menemen Lüzade, Tahir elinde dolaşan kitaplar, Satıbey'in. Satıbey'in fenni terbiye derslerini de ilk onda görüyorum. Nihayet Ömer Hilmi, Lafazan, kendini beğenmiş bir deklase. Darül Muallemeni Aliye'nin Edebiyat Şubesinden mezun olduğunu söylüyor. İkide bir, yazdığı kitaplarla övünen bir çerkez. İlk manzumemi ona okuyorum. 11 yaşındayım. Yarım saat şiirin aleyhinde nutuk çekiyor. Daha sonra büyük bir suç işlemişim gibi babamın da kulağını büküyor. Ama bazı kabiliyetlerimi de geliştiriyor. Mesela resimlerim çok başarılı. Monsieur Nikola ilk Fransızca hocam. Ondan evvel Monsieur Vahan diye bir Ermeni varmış. Babam sitayişle sözünü etmişti. Fransızcanın edebiyatına vakıfmış. Bu saçma sapan hatıralardan utanç ve sıkıntı duyuyorum. 1928'de ilk mektebi bitirdim. Talihsizlik burada da işe karıştı. Mektebimiz önceleri 6 sınıflı bir rüşdiyeydi. Ben son sınıfı bitirince ilk mekteb oldu. Yani ister istemez bir sene kaybettim. Lisem üniversitemdir. Sonra Antakya Sultanisi i̇ki yıl, ilk yıldan iki isim kalmış hafızamda. Antovan Efendi ile Lami Bey. Antovan Efendi birkaç tercümesi basılmış bir Ermeni. Çiçeği burnunda bir kabiliyet. Lami Bey de Satı Bey'in kurduğu Darül Muallimini Aliyye'nin mezunlarından. Ömer Hilmi gibi. Ama ona kıyasla daha akıllı, daha coşkun ve mesleğine yürekten bağlı. Garip bir metodu var. Kısaca tarihi veya mitolojik bir konu anlatıyor. Hadi yazın bakalım diyor. Prometre efsanesini ilk defa ondan dinlemiş ve şaşılacak bir hızla yarı manzum yarı mensur 15 defa karalamış. 15 sayfa karalamıştım. Lami Bey hayret etmiş ve numara yerine çok iltifatkar bir iki cümle kondurmuştu. Unutamadığım Ömer Hilmi hikmetine akıl erdiremediğim nasihatler vermiş. Şiirle uğraşmanın insanı felakete sürükleyeceğini anlatmaya kalkmıştı. Lami Bey ise ilahi bir mevhi beden söz ediyor. İlham, ilham deyip duruyordu. Lami Bey ile dostluğumuz uzun sürmedi. Orta 3'te hocamız değişti. Çok okuyor, daha çok yazıyordum. Hoca şımarmış, şımartmıştı beni. Orta 3'te Ali ilmi Faniyi tanıdım. Şair Muhibbi Cemal kalender bir Osmanlıydı. Lami Bey gençti, pedagogtu. Ali İlmi, feleğin çemberinden geçmiş, rind meşrep bir Osmanlı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Darül Metin Şerhli hocalığı yapmış. Siyaset, bu sessiz sedasız, bu zevk zevkperest şairi vatanından uzaklaştırmış. Rıza Tevfik, Refik Halit gibi o da bir yüz lik. Niçin, nasıl, hiçbir zaman anlayamadım farzcası mazbut, aruza hakim, babacan, arif bir divan şairi. kader edebiyat muallimi, hissi ve fikri hayatıma bütün katkıları olan bir hoca, hatta bir dosttu. Şiir dünyasına onun rehberliğinde girdim. Lami Bey'in adam akıllı şımarttığı bu çiçeği burnunda kabiliyeti, İlmi Bey zaptedilmez hale getirdi. Bereket, yeni bir hoca bu fazla müşfik, zevklerinden başka programı ve metodu olmayan üstadını çok gevşettiği dizginleri biraz kıstı. Memduh Selim Ali İlmi bütün zilletleri ve meziyetleriyle şarktı. Memduh Selim ikinci meşrutiyetin Avrupalılaşmış bir mekteplisi. Ali İlmi nerede yetişmişti bilmiyorum. Memduh Selim mülkiyeden mezundu. Fransızca, Ermenice ve galiba Kürtçe biliyordu. Abdullah devletin rahle-i geçmişti. Metin çeşit ve lüzumundan fazla ciddi bir adam. İlk kompozisyon dersinde kağıda mürekkep damlattığım için numarayı bir hayli kırmıştı numaramı bir aile kırmıştı. Lavbalilikten hiç hoşlanmazdı. Noktalama, satır başlarına dikkat etme gibi yazı yazmanın işçilik diyebileceğim yönleri üzerinde ne kadar titiz davranmak gerektiğini usanmadan ihtar edecekti. Memduh Selim daha sonra tercüme hocamız da olacaktı. Briand'ın Son İbni Saraç'ın Maceraları adlı eserini onun sınıfında Türkçe'ye çevirdik. Memduh Selim için ayrı bir jurnal yazmalıyım. Şahsiyetimin teşekküründe etkisi olan bir başka hoca da Mahmut Ali. Geniş çe çecesüsü hastalık derecesinde vakarı olan bir tarih hocası. Bununla beraber hocalık hayatına ait hiçbir berrak hatıram yok. Ders kitaplarımız yoktu. Not alırdık. Sanmıyorum ki Ahmet Refik'in umumi tarihinden anlatırdı. Bir söz virtüözüydü Mahmut Ali. Bazen Don Kişot'a benzerdi. Bazen Siranoya. O da müstakil bir jurnale layıktır. Fransızca bildiniz mi? Antuvan Efendi'den sonra Fransızca hocalarım Fransız oldu. Liseden itibaren Antakya Sultanisi isim değiştirdi. Lisi, Lissi d'Antoche, Türkçe, Arapça, tarih dışında bütün dersler Fransızca okutuluyordu. 10, 11, 12. sınıflarda tarih de Fransızca okutulmaya başlandı. Memleketin kayıtsız şartsız efendisi Fransızlardı. Fransızca bildiniz mi önünüzde bütün kapılar açık demekti. Önce Monsieur Moiti, Babacan bir başçavuş eskisiydi. Sınıfta pipo içer, talebelerden ufak tefek hediyeler kabul ederdi. Nefis bir kaligrafisi vardı. En çok üzerinde durduğu ders praseloji idi. Bir nevi tatbiki gramerdi. Bu kompozisyona hazırlık mahiyetinde bir ders. Umumiyetle iki kelime verilir ve en az 20 kelimeli cümle kurdurtulurdu. Ayrıca negatif veya inne negatif cümleler de yaptırılırdı. Türkçem zengindi. Çok okumuştum. Bu temrinler yazı kabiliyetimi bir kat daha geliştirdi. Şiir ezberlemekten hoşlanmazdım. Gramere ısınamazdım ama liseyi bitirene kadar kompozisyondan hep birinciydim. Fransızların nasıl bir program takip ettiklerini anlayamamıştım da lisede, lise bir de Hugo'nun Legende Des Sison'ı okuduk. Lise 2'de Atala, Rein ve Le Dernier Des Lise 3'te Lanson'un Edebiyat Tarihi sınıf kitabımız oldu. Yalnız Lanson mu? Zaman zaman Desgranges seçme yazıları da ayrıca klasikler Molière'den, Cornelden, Rayson'dan 3-4 kitap okumuş olmak zorundaydık. Lise 3'te Bazantay Fransızca hocamız oldu. Bazantay Edebiyat Fakültesi mezunu ve Edebiyat Doktoruydu. Bir ara müdür de oldu liseye. Yazı hayatımda ilk gurur darbesini ondan yedim. Tarihle ilgili bir kompozisyon söz konusuydu. Konuyu çok iyi hatırlamıyorum. Kendimden emin 15-20 sayfa karalayıp takdim ettim. Kağıtlar geri verildi. Yine en iyi numarayı ben almıştım. 20 üzerinde 7. Yazı, yazdıklarımın dörtte üçünü silmiş. Kenarına gevezelik konu ile alakası yok. Uyuyor musunuz gibi iltifatlar döktürülmüştü. Dayak yemekten çok az daha ağır bir hakaretti bu ama ilk ciddi yazı dersiydi. Anladım ki aklına geleni yazmak yazı yazmak değildir. Her filozof hakikati kendine göre ele alır. Lisede feyz aldığını bir başka hocada Mesut Fani Sorbon'dan yeni gelmiş bir hukuk doktoru. 15 yıl Paris'te bulunmuş. cebel Bereket mutasarrıfı iken Fransa'ya kaçmak zorunda kalmış eski bir hukuk mezunu. 10. sınıfta edebiyat tarihi hocamız oldu. Hatırladığıma göre köprünün edebiyat tarihini okutuyordu. Çok iyi Farsça bilirdi. Önce talebeleri bir yokladı. Şiir nedir, edebiyat nedir gibi ömür törpüleyici sualler sordu. Bir güzel haşladı talebeleri. Bana biraz iltimas geçti ama ben çok daha fazla iltifat bekliyordum. O hafta mektebe gitmedim. 7-8 sayfalık bir Türk edebiyatı şeması kaleme aldım. Tabii manzum. Ve ilk derste bu çok beğendiğim yannameyi üstada sundum. Mesut Bey ertesi gün müdür Bazanta'yı yanına alarak sınıfa geldi. Böyle bir kabiliyete rastlamış olmaktan hayatının en büyük gururunu, gururunu duyduğunu maşallah maşallahlarla süsleyerek belirtti. Ve tanışmamızın hatırası olarak galiba o yılın 1933 yılı No Veo, Petit, Larason'u Bazantay'ın tebrikleriyle değerlendirerek hayret içinde kalan bendenize takdim etti. 11'de tarih hocam oldu Mesut Bey. Isaac Malet'in Fransız devrimine ayırdığı kitabı okuduk. Fransız ihtilalini nasıl anlatırdı hiçbir şey hatırlamıyorum. 12'de de felsefe okuttu Mesut Fani. Sınıfta en azından 5-6 tane felsefe kitabından bahsedilirdi. Sanıyorum ki Mesut Bey'den tek öğrendiğim bu bibliografya zenginliği ve her filozofun hakikati kendine göre el aldığının şuuruna barıştır. 11. sınıfın sonunda nasıl çalıştığımızı, terbiyesizliğimin nasıl bütün hayatımı berbat ettiğini ayrıca anlatmalıyım. Fakat daha önce hayatıma karışan bir başka insandan söz etmek lazım. Tarık Mümtaz Fırsat Yoksulu Şam'da musavver Sahra adlı bir dergi çıkıyordu. Orta sondaydım galiba. Derginin baş yazarı Tarık Müntaz'dı. Yazarlar arasında Rıza Tevfik de vardı. Sonra Kuneitire'de yan Türkçe bir gazete yayımlandı. Baş yazı yarı Türkçe bir gazete yayımlandı. Baş yazarı yine Tarık Müntaz. Bu zatın İslam sosyolojime Sosyalizme Doğru adlı bir risalesini de görmüştüm. Antakya'da Antakya adında bir gazete yayınlanıyordu. Gazetenin başına Tarık Mümtaz getirilmişti. Birkaç talebe Hazreti ziyarete gittik. Büyük bir hüsnü kabul gösterdi. Sonra Manda hükümetinin naşiri efkan olan Antakya'yı bıraktı. Birdenbire yer değiştirip Türk milliyetçisi olarak yazı hayatına devam etti. Ve Karagöz başlıklı Türkçe bir gazete çıkarmaya başladı. Kendisi karikatürcüydü de. Tatilde Reyhaniye'ye gelip babamdan kendisiyle çalışma müsaadesini aldı. Karagöz'de birkaç ay yazdım, bilmiyorum. Kaç ay yazdığımı bilmiyorum. Fırsat Yoksulu mahlası ile şiirler yazdım. Geç kalmış bir muhasebe başlıklı yazımı istisna edersem Yeni Gün gazetesinde yayımlanmıştı yazı. Yazı hayatımın başlangıcı Karagöz'deki şiirlerdir. Tarık Bahriye Miralay Mümtaz Bey'in oğluydu. Bir miktar Saint-Georges Joseph'te okumuş, sonra Harbiye'yi bitirmişti. Damat Ferit'in baş yaverliğini yapmış, bir ara Ümit isimli bir edebiyat mecmuası çıkarmıştı. Sonra hasbel keder listesine ithal edilerek memleket dışına kovulmuştu. Bulgaristan'da Türkçe bir gazete kurmuş sonra oradan da kovulmuş Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde dolaştıktan sonra postu Şam'a sermişti Süleyman Nazif'e hayrandı Mütareke devri İstanbul'unu yakından tanıyordu İyi giyinen, kibar, enerji ve hayat dolu bir çerkez ama çerkezce tek kelime bilmezdi Annesi Türktü, Türkçe'ye aşıktı, ideali Nazif gibi yazmaktı Zavallı Tarık yabancı dil öğrenememişti. Çok sığ bir irfandı. Ne var ki bayıkları terlememiş bir taşra delikanlısı için lüzumundan fazla bilgili ve geniş ihatalı bir maceracıydı. Tarık Türkçülüğü temsil ediyordu o sıralarda. Fransızlarla arası bozulmuştu. Oysa benim dostlarım hep Fransız yanlısıydılar. Tarık Türk Antakya'da 4 baykuş ötüyor başlıklı bir parfle yayınladı. Dört baykuş dediği Ali ilmi fani, Mesut fani, Memduh Selim ve Radi azmiydi. Ben de sırf dostluk icabı diyerek Yıldız Gazetesi'ne yarı manzum, yarı mensur bir hicviye düşendim. Başlık unutma ve affetme Türk genci İrfan kalelerimize çöreklenen engeleklerin 40 başını birden ezmek, milli savaşın baş borcudur vesaireki gibi latifeler altına da bütün isimleri henüz talebeydim. Sevip saydığım adamlar da beni en çok seven, en çok koruyan hocalarımdı. Felsefe sınıfında talebeydim. Haftada 20 saat felsefe okuyorduk. Felsefe hocam da Mesut Fani'ydi. Güya kabadayılık yapıyor sömürgeye ve sömürgecilere çatıyordu İlk derste derste Mesut Fani beni dışarıya çağırdı biz sana ne yaptık yavrucuğum dedi şöyle bir şey söyledim bana dostluk yaptınız ama ülkeme düşmansınız bu sıkıcı konuşma şöyle bir takım öğütlerle sona erdi çocuksun Demek zeka da kabiliyet de hakikatleri görmeye yetmiyor. Beni mektepten kovdurabilirdi. Hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Ama mektep idaresi yazıyı görmüştü. Sıkıcı bir teraz altındaydım. Perişan, sefil ve hiç de övülmeyecek bir yıldı. Sınıf birincisiydim. İmtihanlara 15 gün kala mektepten ayrıldım. Oysa mektebi bitirdikten sonra Türkiye'ye gönderilecektim. Halep Başkonsolosu İdris Sabih Bey beni Halep'e çağırdı. Tarık'la münasebeti kesmemi, bu adamın Atatürk'e suikast yapan bir güruha mensup olduğunu, kendisiyle dolaşmakta devam edersem beni koruyamayacağını anlattı. Ben de Tarık hakkında söyledikleriniz tamamen yanlıştır. İyi günlerinde yanında olduğum bir insanı iftiraya uğradığı zaman bırakamam falan filan diyerek istikbalimi tepeledim. Yoksa mülkiyeye gönderilecektim. İmandan şüpheye, şüpheden inkara, inkardan maddeciliğe. Entelektüel hayatım üzerinde etki yapan bazı kitaplardan da söz edelim. Önce senelerce sürecek bir merakı tutuşturan Rıza Tevfik'in Kamusu Felsefesi. Sonra Selim Sıralı'nın terbiyeyi Bedeniye Nazariyatı. Bu kitap yalnız tecessüsümü alevlendirmekle kalmadı, sağlam bir kafanın sağlam bir vücutta olabileceğini telkin ederek jimnastik yapmaya da zorladı beni. Kaderimi tayin eden bir başka kitapta İbrahim Etemin Terbiyeyi İrade başlıklı eseridir. Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim. Bir ansiklopedinin sorusuna cevaptır bu. Suç ve ceza baştan sonuna kadar okuduğum büyük bir kısmını çevirdiğim, daha doğrusu çevirdiğimi sandığım ilk yabancı kitap. Suç ve cezayı kim tiyatrolaştırmış hatırlamıyorum. Dostoyevski'den okuduğum ilk eser o küçücük tiyatro. Fransızcanın karanlık dehlizinde ışığına güvendiğim tek fener Şemsettin Sami'nin kamusu idi. Suç ve cezayı ne kadar anlamıştım. Bu girdapla, girdaplar ve zirveler dünyasında tek başıma dolaşacak yaşta değildim. Kıyıdan seyrettim ummanı. Dünyamın romanların, dünyam romanların dünyasıydı. Ekmekçi kadınların, tunçtan kızların, Simon ve Mali'lerin dünyası. Kuklalarla dolu bir dünya. Mağaradakiler, Ötüken ve ikinci basım, İstanbul, 1980. Çocukluğumda Skat'ın Seyfi Sarı'ym İ İlahi Selahaddin adlı bir eserini asıl adı Talisman de okumuş olduğumu yıllarca sonra hatırladım. Ribotyu Ribot çocukken tanımıştım. Hissiyat ruhiyatı ziyaret ettiğim ilk harikalar diyarı. Karanlıklarda el yordamı ile yürümeye çalışarak okumuştum kitabı. Sanki ruh dünyasının bütün girdiği batlarını ışığa kavuşturacaktı eser. 18 yaş te tecessüsünün yıldızlara yelken açtığı çağdır. Fetih ve macera çağıdır. Cagliostro, Nostradamus, Sir William Crookes benim için de hazinenin gerçek bekçileriydiler. Onları ararken Nordu çıktı karşıma. Nordu Heckel, Buncher bütün mistizimlerin birer şarlatanlık, birer tereddi olduğunu haykırdılar. 11. sınıfta Lise Türk Kütüphanesi'nden alıp okuduğum madde ve kuvvet bir çeşit imtiyaz sağlıyordu bana. Hayali bir imtiyaz. Kendi çevresindekilerden üstün gören bir ukala. Çevresindekiler inanıp inanmadıklarını bilmiyorlar. O inanmadığını biliyor artık. Daha doğrusu öyle bir vehim içindedir. Avrupa ilminin cömertçe sunduğu bu ile küstah ve mağrur. Bu ne kadar anladı Anlayabilir miydi? Kestirmek güç ve mühim de değil. Ateizm bir kaleydi. Bu kaleden sevimsiz ve aptal bir dünyaya meydan okuyacaktı. Boğazını sarılan kör düğüm çözülmüştü kısmen. Ateizme gelişim tamamen teorik. Sonra Marx ve şakitleri ve çöken bir sınıfın mistifikasyonu olarak mahkum edilen okültizm. Yani okültizm ruh haritamdaki insansız bölgelerden biri. Maddecilikte gerdeğe girmeden Matte gerdeğe girmeden çok kısa bir flört. Önce lisede en ani Anne duh rengi geçiyor elime. 3 cilt. Sosyalizmle ilgili bütün meslek, meseleler var bu kitapta. Çok dikkatle okudum. Hatta 100 sayfa kadar da özet çıkardım. Kitabı Halep'ten satın almıştım. Marx'ın kapitalini de o sıralarda okudum. Yalnız birinci cildini, zaten Marx'ı okudum dini diyenlerden hemen hepsi sadece kapitalin birinci cildini okumuşlardır. Bir de Moskova'da basılmış bir kapital hülasası vardı kitaplarımın arasında. Hakikat bir tepenin arkasında sanırdım. Kapitali okuyunca bütün sırlar çözülecek. Belki birçok sırlar çözülür kapitali okuyunca ama kapital nasıl okunur? Dilini bilmediğim bir dünya, her bahis sokaklarını tanımadığım bir şehir. Haritam yok, nereye gidiyorsun? Ve nihayet dünya kapitalle bitmiyor. Kapitali anlamak için dünyayı dolaşmış olmak lazım ama kapital sorularının kaçta kaçına cevap verecek? Nazım'ı da o yıllarda okudum, anlamadım ve sevmedim. 19'unda putperesttir insan. Kozasını yırtmak ister, kanatlarını tutuşturacak bir alev arar pervane. Nazım yeniydi ve her yeni gibi düşmanları vardı, dostları vardı. 1936'da ben çocuktum. O devdi. Nazım bir davanın kanatlarında yükseldi. Şairi mitoslaştıran uğradığı zulümler oldu. Türkçülüğe de daha çok ilisede kitaplar okuyarak geldim. Yalnızdım. Sosyalizmi pek fazla tutmuyordum. Irk olarak Türktüm. Türkçülüğü seçtim. Türkçülük yeni bir arayış, yeni bir bütünleşme ümidiydi. Elbette Yusuf Akçora'nın kitabını okuyordum. Türk yıllığı Etüt hocası yakaladı bir de tokat attı. Türk Yurdu Dergisi'ni de muntazaman kurdum. Senelerce çıktı. İyi bir kültür dergisiydi. Ayrıca Büyük Türkçülerden Ahmet Hikmet'i okudum. Yusuf Akçora'dan tanıdığım Arap şairi Muarralı Ebu Ala hakkında bir kitap yazıyordum. Bir de şiirini tercüme etmiştim Mersiye. Türkçülüğüm de teorikti. Bedbaht bir nezariyeydi. Türkçülük kökü yoktu. Zaten sancakta Türk yok gibiydi. Arap çoktu. O yıllarda sık sık Halep'e iner, kitap alırdım. Freud'den de 3-4 kitap almış ve okumuştum. 36 yılında Edebiyat Vadisi'nde bana tercüman olarak André Gaid'in çıkardığı Clark, dergisinde abone Clark dergisine aboneydim. 36 yılı koleksiyonu tamamdı. Yine aynı yıl Green Goir* adlı sadece bir Fransız gazetesine ve Nouvelles Littéraires*e aboneydim. Onların da koleksiyonlarını yapıyordum. Sancaktaki kültür faaliyetleri oldukça yoğundu. Antakya'da çıkan iki dergiyi çok iyi hatırlıyorum. Biri Mari Umumiye, aylık bir kültür dergisi. O sıralarda Halep'te oturan Rıza Tevfik de yazardı dergide. Hazretin kültür üzerine bir yazışım hiç unutmam. Çekof'un bazı hikayelerinde ni de bu dergide okumuştum. Ablam neydi dergiye. İkincisi de yeni mecma bugün hala Türkiye'de de böyle bir dergi yok. Gündelik gazetelerde küçük bir sancağın yüzünü ağartacak yayın vasıdalarıydı. Antakya ve yeniyim. İlk yazım bu Yeni Gün dergi gazetesinde çıkmıştı. Geç kalmış bir muhasebe kültür üzerine karaladığım bir makale. Antep'te çıkan bir dergide de Şairler Irmaklara Benzer başlıklı bir yazım olacak o tarihlerde. Derginin adı Işkın. O dergiyi de bulamadım. Ücra bir köy mukulübesinde harfleri yeni yeni sökerken 40 ambar tecessüsümü sonsuz ufuklara kanatlandırmıştı. Ahmet Mithat Efendi nesillerin tecessüsünü dünya düşüncesine kanatlandıran bir yol göstericidir. Ahmet Mithat fakülte değil üniversite. Ben onun çocuğuyum. Nazif hayatımın ilk mukaddes isimlerinden. Benim için edebiyat şiir demekti. Nabiye, Fuzuliye, Nedim'e aşıktım. Benim için nesil sanatının gerçek temsilcisi ise Refik Halit'ti. Halep'te yayınlanan Vahdet ve Doğru Yol gazetelerini günü gününe okuyordum. Refik Halit, hecenin en usta şairleri kadar ahinkli yazıyordu. Tazeydi, samimiydi ve mükemmeldi. Nesrin de edebiyatın gür ve ihtişamlı bir kolu olduğunu Refik Halit'ten öğrendim. 1930'larda Tarık Mümtaz'ı tanıdım. Refik Halit bir kaynaktan fışkıran su kadar berraktı. Tarık Mümtaz seller kadar bulanık ve köpüklü. Biri sanattı öteki tasannu. Evet, Refik Halit'i çok beğeniyordum ama onun gibi yazmak, bayağılığa düşmeden tabii olmak, o yaştaki bir insan için erişilmesi güç bir hayaldi. Tarık'ın edebiyat dünyasında tek mukaddesi vardı. Süleyman Nazif, tanık tanımadığım, Tarık tanımadığım Nazif'in bir havarisiydi. Türk nesirinin o serdarını Şakirdin'e bakarak şekillendirmeye çalıştım. Kitaplarından önce efsanesiyle karşı karşıyaydım. Divan Nazbından sonra Tarık menşurundan süzülen özentili, coşkun bir Nazif, sonra Şeytabriyant, sonra Hugo, diyebilirim ki üslubuma istikamet veren ilk hocalar bu 4-5 isimdi. Nordu hayatımın meşale kitaplarındandır. Onu da tesadüf çıkardı karşıma. Nordu ucuz alamelik kazandırıyor insana. Kafasını yumrukluyor zaman zaman okuyucunun. Derin değil hatta sanıyorum çok defa haksız. Ama alışılandan başka. Nordu birçok inançları eriten bir asit. Konosif bir zeka. Ben Nordu'yu galiba 22-23 yaşlarında okudum. Bayzak'ı keşfetmiştim arada. O, ona aşıktım. Dostonun Hristiyan tarafı beni rahatsız ediyordu. Bunç Bunçner, Nordo ve Marx beni mistizmden öylesine soğutmuşlardı ki, vaaza benzeyen her düşünceye kulaklarımı tıkıyordum. Zola'yı seviyordum çünkü dinsizdi. Her mistizm bir mistifikasyondu benim için. Zola, gençliğimin tanrılarından, Mirabo'nun çocukluğuna şahit olan bir prens şu hükmü vermiş. Bu çocuk ya Neron kadar berbat ya Mark Oral kadar ulvi olacak. Ben de kendimi tahlil, tahlil edeyim mi? Ya Reyhaniye kahvelerinde ömür çürüten, vaktiyle lisede okuyan ve çalışan fakat istidada olmadığı için vazgeçen basit, adi bir genç... Veya gözlerini hayatını hakikat uğruna feda ederek nesli ati destanlarına bir zafer ve fedakarlık numunesi olacak hakiki bir insan. Marksist olduğumu haykırdığım zaman bin bir ümitle koşulan İstanbul, gerçeğin soğuk çehresi ve kabus'a dönen şövenizm rüyası, Nazım'la tanışma, kerim sadi, sefalet ve kahkari bir hezimete benzeyen dönüş. İskenderun sancağı ve alışılmamış bir hüviyet, hürriyet havası, putları karılan göçmen çocuğu yeni bir put bulmuştur, sosyalizm, tercüme kaleminde reis muavinliği mü ve istemeyerek kabul edilen nahiye müdürlüğü, sonra değişen dünya, telefonla işine son veriliş, köy öğretmenliği ve 1 Nisan sabahı evinin aranışı, nezaret, hapishane, yıl 1939. Mahkemede Marksist olduğunu haykırdığı zaman tek işçinin elini sıkmış değildi. Sadece namuslu olmak, korktuğu için sustu dedirtmemek istiyordu. Zaten yaşanılmaz bir dünyadaydı artık. Cinsi buhran, ruhi buhran en küçük bir pırıltı yoktu hayatında. Bir sığınaktı Marksizm, bir kaçıştı, bir yaşama gerekçesiydi. Belki de inanıyordu Marksizme, eziliyordu ve ezilenlerin yanındaydı. Kitaplardan tanımıştı sosyalizmi, ne kadar anlamıştı, anlayabilir miydi? Sınıf kavgası yoktu Hatay'da. Çünkü sınıf şuuru yoktu. Marksizm gerçekten meçhule yani rüyaya kaçıştı. İnsanları seviyordu ama sığındığı her kale insanlardan biraz daha uzaklaştırıyordu onu. Bu ülke Cemil Meriç 3. bölüm ve beraat etti ne var ki bütün dostları bütün tanıdıkları selamı sabahı kestiler 20 yıl bir janvajan hayatı mağaradakiler her büyük adam kucağında yaşadığı cemiyetin üvey evladıdır yılları çeşitli hümilyasyonlar içinde geçen kucağında yaşadığı cemiyette hep yabancı muamelesi gören bazen Türk Bazen şehirli, bazen insan olduğu için envai hakarete uğrayan göçmen çocuğu bir yere tutunmak, bir komünöteye girmek ihtiyacındaydı. Sınıfı yoktu zaten. Bir bakıma parya, bir bakıma prens. Hafızasında iz bırakan en eski yıllarda sadece itildiğini, istenmediğini, dövüldüğünü hatırlatıyor. Yabancıydı, oynamadı, çocuk olmadı, içine ve kitaplara kapandı. Jurnal Hocam, hotantolar içinde büyüdüm. Okumak istediğim zaman kitaplarımı yırtılar. Nihayet kütüphane miyamı edildi. Hapse atıldım vesaire. Cemiyet bel kemiğimi kırdı. Gençliğim Allahsız bir çölde akıp giden başıboş bir ırmaktı. Yirmi şu kadar yıllık hayatımda bir tek ferahlatıcı hatıra yok. Adeta oradan ayrıldıktan sonra yaşamaya başladım. Beşik değil mezardı. İnsanı cemiyet yaratır. Hangi cemiyet? insan cemiyetle tam bir uyum halinde olduğu zaman tarihi yoktur. Doğar, yaşar, ölür. Tarihi yaratan fertle kalabalık arasındaki anlaşılmazlık. Fert, cemiyetle kaynaştığı zaman tarihi yoktur. Her büyük adam kucağında yaşadığı cemiyetin üvey evladıdır. Zira o, yarınki veya dünkü veya ötelerdeki bir cemiyetin çocuğu kendi cemiyetinin değil, Kaderimizi çizen cemiyet fakat ona ırzımızı teslim ettiğimiz anda erimişizdir. Denizdeki herhangi bir dalgayızdır. Şahsiyet görünen cemiyet içinde görünmeyen cemiyeti seçip tahtını onun bağrında kurmakla fethedilir. Her şahsiyet bir kopuş, bir olmayana, bir olacağı bağlanmıştır. Önce çevreye intibak, camii dua, sonra çevreye isyan, şovenizm. Fakat ne o dindarlık taklidi ruhi hüviyetini ifşa edebilir, ne saldırıcı milliyetferberlik. Sonra sosyalizm. Bütün bu tahavüllerin merkezinde yalnızlık kabusu. Önce çevreye bağlanmak, olmayınca daha geniş bir çevreye, bir belkiye, bir mübheme. Nihayet gizlide, tehlikede, cehan şümülde karar kılış. Hayır. Bütün bu tercihlerin bir tefekkür çilesinden doğduğunu sanmıyorum. Ne Marx'a geldiğim zaman Marx'ı tanıyordum, ne Türkçülüğüm bir araştırmanın mahsulüydü. Hilkatin atelyesinde çalışan, yani yeni bir dünya parçası, yeni bir düşünce, yeni bir tertip yaratan ustaların sayısı bir asırda 3-5 sene onlardan biri olmaya çalışacaksın. İstanbul'a ilk gelişimi hatırlıyorum. Fetih ümitleriyle doluydum. Bir gazaya koşuyordum sanki. Yıllarca aç kaldım. Koca bir şehirde yalnız ama beni isyanı sürükleyen açlıktan çok tek oluşumdu. Aç ve tek olmak, gurbet ve açlık. Bu şehrin kaldırımlarında bir başka aç Cemil Meriç hiçbir zaman dolaşmamıştır diye düşünürdüm. Ben düşünen okuyan ve temsil ettiği temsil ettiği insandığı beşeri değerleri ilikelememek için aç kalmaya açlıktan kıvranmaya razı olan adam. Etedümüzün gayesi Bayzak'ın hayatını belli başlı inkişaf merhaleleri tespit etmek, bu inkişaf üzerinde mü müessir olan sosyal şartları araştırmak. Bu muhafazakar muharerinin nasıl olup da zamanının cemiyetini bütün tezatlarıyla canlandırabildiğini izah etmektir. Sonra hayne şairi çok mu seviyordum? Hayır. Tanımıyorum ki Fransız solu Hitler Almanyası'nın adını anmadığı Yahudi yazarı gökleri çıkarıyordu. Hayne ne kadar kadar ederdi ki bizi? Silezyalı dokumacılardan bize neydi? Ayın bibliografasında bir kadar yıl yazdım. Konu tercüme tenkitleri, oradan Yücelt geçiş. sonra Tanrı Kut'un gün dergisi ve Amaç. Amaç dergisinde galiba 5 makalem yayınlandı. Sonra 20. asır diye bir dergi kuruldu. 1947'de. Elit'te toplanıyorduk. Salahı, Oktay Akbalı, Behçet Necati ile orada tanıdım. 7 gün çıkacak dergi ile ilgilendi. Bizimle mülakat yapmak üzere Sait Faik'i yolladı. Bu vesileyle her adımızdan söz edilmiş ile adımızdan söz edilmiş oldu. Kaynaşamadık salahlarla. Onlar İstanbul çocuğuydular. Ben taşradan geliyordum. Hitap ettikleri zümre kendi arkadaşlarıydı. Ne şiir anlayışımız uyuyordu birbirine, ne nesir anlayışımız. Nisvan tırmarhanenin şubesi gibi bir yerdi. 1940'larda zeka ile fuhuş ciddiyetle bohem, en parlak ümitlerle en karanlık ıstıraplar yan yanaydı nisbazda. Ben bir taşralı süsüyle sürüklendiğim o gürültülü dünyadan kitapların asude inzivasına iltica etmiştim. Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım ve kitaptaki insanları sokaktakilerden çok daha sevdim. Kitap benim has bahçemdi. Hayat yolculuğumun sınır taşları kitaplardı. Bir kanat darbesiyle olemp, bir kanat darbesiyle Himalaya. Ayrı bir dil konuşuyordum çağdaşlarımla, gurbetteydim. Benim vatanım Don Quixote'un İspanyası'ydı. Emma Bovary'nin yaşadığı şehir sonra Balzac çıktı karşıma. Balzac'ta bütün bir asrı yaşadım. Zaman zaman Vortran oldum. Rastinyak oldum, 4000 bin kahramanda 4000 bin kede yaşamak. Ben putperest değilim, kitaba tapmıyordum. İçimdeki ses, içindeki ışık, içindeki sevgi, içindeki ruh, içindeki çile, içindeki gözyaşı, içindeki tecrübe, içindeki tanrı çekiyor beni. 1940'lardaki yazılarımın ayrıca vasfı ukalalık. Batı irfanını ülke ülke, devir devir keşfe çıkan genç bir tecessüs. Benim neslim için Avrupa, insan zekasının zirveye ulaştığı ülke demekti. Türk aydını tazminattan beri, tanzimattan beri batıyı heceliyordu. Ama zirveleri tanımıyorduk. İlk kitabım 1942'de doğdu. 75 sayfalık bir araştırma, bayzak ve 100 sayfalık bir tercüme, altın gözlü kız. Sonra Ferragüs. Otuzundaki kadın, balıkçı kız, bu da kitapçı olarak kayboldu, kibar fahişçilerin ihtişam ve sefaleti. Dünyanın en büyük romancısı Balzac'tı. Balzac Türkçe'ye kazandırılmadıkça ülkemizde gerçek roman boyu atamazdı kolay kolay. İnsanlığın komedyasından altı kitap çevirdim. Sonra Victor Hugo'dan iki manzum piyes ve asırların efsanesinden üç beş şiir. Koca şehirde yapayalnız 13. ikinci kanun. 1942 genç bir adam bir kapıyı çalıyor şefkate susuz hayata susuz hapishane dostların ihaneti kopuşlar yuvarlanışlar tenin açlığı ruhun açlığı ve anlaşılamayan bir kalp ve anlaşılamayan bir kafa ve anlaşılmayan bir vücut. Bir pansiyon odasındadır, koca şehirde yapayalnız, dehasıyla yalnız, kültürüyle yalnız, ıstıraplarıyla yalnız, 13.2. kanun, 1942 ve tahta kapıyı yumruklayan eller. Soğuk bir kış günü. Sırtında palkosu var mıydı hatırlamıyor, belki bir dosta bir kadeh rakı ısmarlamak için satmıştı. Bütün hayatı vermekle geçti, bilgisini, zamanını, kalbini. Başkalarında yaşadı, başkaları için yaşadı Kendisinin olmayan bir dava yüzünden damgalandı Ve uğrunda çarmıha gerildikleri onu taşladılar Hayatı bir delinin yazdığı hikaye O çakalların bile içmediği bir kaynaktı Bir kadın ilk defa olarak adımı taşımaya razı oluyordu Bir kurtuluştu bu paryalıktan Ve bilmediğimiz ülkelere yelken açan bir gemiye atlar gibi El ele hayata atladık Ben heyecanlandım spontayna idim şiirdim bohemdim karım sakin bir yaz akşamı fırtınasız bir liman karım mükemmel bir anneydi bayağı tarafı yoktu temizdi saftı eski romanın istikrarını üstünlüğünü yapan feragatkar vazife şinas kadınlardan biri Kısırgadan kaçmak isteyen bir geminin güvenle güvenle sığınacağı bir liman Hayatın bir trajedidir. Birinci perde evleninceye kadar geçen zaman yıldızsız, Allahsız, cıvıltısız katran gibi bir gece. Vıcık vıcık ıstıraptı. Birkaç şehri fethe yeten bir enerji yel değirmenlerine saldırmak da harcanır. İkinci perde istiva izdivaçla başlar. Daha büyük, daha derin, daha uzun acılar. Fakat vahaları olan bir çöl ve bu göğü yıldızlarla dolu çocuklarım, kitaplarım. Ben seni tanıdıktan sonra yaşamaya başladım. 22 sene gelişen, kökleşen bir sevgi bu. Bir sevgi ve bir hayranlık. 29 Ekim 1942 Elazığ'dayım. Arkamda kirli, korkulu, karanlık 25 sene. Atilanın adlılarından daha zalim yıllar. Rüyalarımın hepsi çiğnenmiş. Solculuğumuza dair rivayetler dolaşıyor. İçimdeki büyük korku polis korkusu. Polisin beni neden bu kadar ısrarla takip ettiğini anlamış değilim. Bütün zamanımı, bütün enerjimi mektebe veriyorum. İki yıl böyle geçti. Karıma Elazığ Lisesi'nde açık bulunan coğrafya hocalığını vermediler.'' Neden vermediler hala bilmiyorum. Karım yeniden hamile kaldı doktor. Bu defa hayatı tehlikede dedi. İstanbul'a döndük. Gözlerim hayli yorgundu. Rapor oldum. İkinci raporum tıp fakültesindendi. Kabul etmediler. Gelmezsen malulen müteakit sayılırsın dediler. Koştuk müdür geç kaldınız dedi. Sizi yardıma öğretmenliğe başlatırım. Vekalete hazırız. Kararınız çıkar. Karım İstanbul'daydı. Yalnızdım ve 50 lira geçiyordu elime. Otele 60 lira veriyordum. İki sene can Siperane hocalık yaptıktan sonra yardımcı öğretmenlik. İstifa ettim. Daha doğrusu acı bir mektupla durumu vekalete arz edip İstanbul'a döndüm. Bazak tercümeleri, bazak etütleri. İşim yoktu, param yoktu, dostum da yoktu. Daha çok çalışmak zorundaydım. Kitap bitmeden para vermiyorlardı. Kitap da bitmiyordu. Fenagüs o sayfalar huzur içinde yazılmadı. Soğuk bir oda, hayatını kalemiyle kazanmak zorunda kalan genç bir adam. Yıllarca yaşamak ve yaşatmak için bazak çevirdim. Bazak tercümeleri, bazak etütleri 16 sayfalık bir forma karşılığında 25, bazen 20 lira haftada en çok bir forma çevirebilirdim. Günde 10-12 saat çalıştığım çok olurdu ve tabi etütlere para vermezdi. Altın gözlü kızdan 100 lira aldım. Tercümenin başındaki etüt 250 sayfalıktı. 75 sayfasını bastılar. Onun için yaralı bir eser. Yararlı bir eser. Harcadığım emekleri ne okuyucu fark etti? Ne münekkit. Bu araştırma genç bir tecessüsün yabancı bir dünyada ilk kanat çırpışları. Tabiatı ile dağınık ve derbeder. Çıraklık yıllarına ait bir esercik. Bayzak ne altın gözlü kızdır ne Ferragus. Üstadın en güzel romanları çevirmediklerini, çevirdiklerimden ikisi kayboldu. Tabi kaybetti. Tam dört kitabın tabi tabinin kayıtsızlığına kurban gitmiştir. Dört kitabım yani iki senem ve Bavali kurudu. O sırada beklenmedik bir kapı açıldı. Üniversiteye girdim. Kızıl Kızılderililer arasında bir rahip yazısından alıntı. 1947 Haziran 7 aydır hukuk fakültesinde Fransızca okutuyordum. Talebe perişan, dilini unutan bir nesil, yabancı dili nasıl sevsin? İçimde misyonerlerin her aksiliğe meydan okuyan imanı, yaranın insanlarına Batı düşüncesini daha doğrusu düşünceyi tanıtmak ve tattırmak için çırpınıyorum. Kızıl deriler arasında bir rahip, yabancı dil, hocalar içinde, talebeler içinde, arabanın 5. tekerleği. Aylardır boşuna direniyorum. Avrupa'yı Orta Çağ'ın gecesinden kurtaran mucizenin adı yabancı dildir. Aydınlarımız bu medeniyet anahtarından mahrum kaldıkça inkılaplarımız bir ucube olarak kalmaya mahkumdur. Tercüme eserler edebiyatı kucaklayan fikir kaynaklarından çok defa kirli ve delik deşik kovalarla aktarılmış damlacıklardır. Ya batılı olacağız ya da bir fut batı kültürünün azat kavul gö etmez sömürgesi. Fil dişi kule bir miskinler tekkesi. Dadaizm ve sürrealizm kitleye sırtını çeviren sanatın %100 iflasını bir fizik kanununu katiyetiyle ispat etmekte. Artık sanat için sanat tekerlemesi ya hazin bir gafletin ifadesidir yahut da bir ricatın. İlham perilerinin iltifatı hiç kimseye kavgadan kaçmak imtiyazını vermez. Fil dişi kule ikinci harp sonu dünyasının davası sanat meczuplarını barındıran bir miskinler tekkesidir. Vatandaşları gönün çetin kavgalarında yer alırken yıldızlara serenat besteleyen bedbahtın adı savaş kaçağıdır. Fikir ve sanat adamının yeri fikir ve sanat kavgasının ateş hattıdır. Her sanatkar agora'ya inmek hayırla şerrin savaşında ister istemez yer almak mecburiyetindedir. Fil dişi kuleye kapananlar şerrin zaferini bilerek ya da bilmeyerek kolaylaştırmış olurlar. Büyük eserler uzun doğum sancılarının mahsurudur. İnsanlığa yepyeni dünyalar kazandıran yaratıcıların zaferinde vefanın ve sabrın hissesi pek büyüktür. Yeni ahenkler veya hakikatler müjdeleyen mücahit, kinin kasırgalaştırdığı al alınlarda aşkı çiçeklendirmek de senin vazifen. Unutma ki tavan arasında yaratacağın büyük sanat eseri milyonların şuurundaki zinciri kırabilir. Uykusuz geceler, iftira, sefanet, doğum sancıları. İşte dünyamızda hakiki sanatkarı bekleyen akibet. Bayzak edebiyatta ilk aşkınlıktır. Düşünce dünyasına onunla girdim. En çok sevdiğim Fransız yazarları Hugo ve Chateaubriand. Ant, sonra Balzac, düşünür ve filozof olarak Voltaire. Fikri gelişmemi en çok etkileyen yazarlar Paul Borgett ve Tyne. Niçin? Belki biraz onlara çekmişim de ondan. Düşünce dünyamı en çok etkileyen kitap Dr. Buchner'in Madde ve Kuvveti. Zira bu kitap materyalist felsefenin en mükemmel eseri. Düşünce hayatıma yön veren öteki ustalar Rusu ile İbne Haldun, Rusudan Nietzsche, Nietzsche'den Hegel'e ve Şakitlerine geçiş. Entelektüel gelişmemde yol gösterici olmuş iki hocadan da minnetle söz etmek istiyorum. Künet ve Mişelet. Bence Fransa demek Künet ve Michelet demektir. Dinlerin ruhu ve insanlığın kitabı mukaddesi. Pencerelerine bütün inanç ve düşünce dünyasına açmış her türlü yobazlıktan uzak birer irfan abidesi. Şurda düşüncelerimin gelişmesinde ufuklar açan bir yazar, Künet ve Mişırıt gibi, gözlerimi kaybettikten sonra sessiz, uyuşuk, kendi kendine yeten bir hayat ve ebediyete yönelen bir ihtiras, ebediyete ve kainata, kelimeler dünyasının, sultanı olmak, zindanımda, hayır fil dişi kulemde, sanatın ve düşüncenin gökdelenlerini inşa etmek. Kader buna imkan vermedi, Nemezis'in parmakları gözlerime uzandı. 20 Ocak 1955 yılında bir elinde bavul, ötekinde baston, bavulunda acılan kork acıları, korkuları, ümitsizlikleri bavulunda maziyesi ve tek desteği Mahmud Paşa'dan 2,5 lira mukabilinde Alman bas alınan baston. ''Bir adam bir vaporun ambar merdivenlerinden inmektedir. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Gemi meçhule değil, belde-i gidiyor. Sonra rüyaya benzeyen günler. Manasız ve manalı, çirkin ve korkunç. Sonra bilmem kaç ay Paris.'' Kensban geceleri Kensban'de her gün gecedir ıstırabı nükte ile yenmeye çalışan bir aciz. Paris okuduğum romanların en tatsızı, en namussuzu, en kahpesi. Ben göremedim Paris'i. Paris evde yoktu. Ben rüyada gördüm Paris'i. Gülümsedi ve kayboldu. Neden beni aramak için buralara kadar geldin diye sitem etti bakışları. Prometre Kaf Dağı'na zincirlenmiş ben hastaneye zincirleydim. Paris'te hastaneye zincirli olmak, hastaneye ve karanlığa, Reyhaniye'nin çamurlu sokaklarını, kerpiç kulübelerini ve maymun azmanı insanlarını kötü yazılmış naturalist bir romanın en esneten teferruatını okur gibi, yıllar yıllı seyreden gözlerim Paris'te kapalıydılar. Gözlerimi yani her şeyimi kaybetmiştim, tekrar çarka takıldım, ölümü bu münci olarak arıyordum. Meselelerimi ancak o çözerebilirdi. Korkak olduğum için intihar edemedim. Vazifelerim bitmişti. Beklediğim bir şey yoktu. Yazdıklarına hiçbir yankı uyandırmamıştı. Ne yazacaktım? Körlüğün küçüklük duygusu, düşünce adamının boğuluşu, yaşamak için istemediğim işlerle uğraşmak mecburiyetindeyim. Emin tercümesi sefiller. Bu angaryanın mükafatı yok. Statiko'yu devam ettirmek. Statiko'yu sevmiyorum. Tam istiklale kavuşacağımı umduğum anda anda gözlerimi kaybettim. Bazen bir kuyuya benziyor hayat. Kör, pis, zehirli bir kuyuya boğuluyorum. Ölüme, ölüme koşacak mecalim kalmıyor Kimseyi görmüyor gözüm sevdiklerim yabancılaşıyor kitaplar tuğla veriyor birden dostlarımın sesini tanımıyorum Varlığım bir tele asılıyor bir kabus bu bir hastalık gözlerimi kaybettikten sonra bu kuyuya sık sık düştüm istediğini yapamamak sakatlığından dolan doğan bir aciz acıları dev aynasında açılan dev aynasında büyüten rezil bir hassasiyetim var Adzime tahammül edemiyorum. Bugün içimden kovulabilirim ve hiçbir iş yapamam. Bu hayatımın perde arkasındaki ardı ardı kısı, kesilmeyen uğultu. Yaratamıyorsun. Düşünce, düşünce berraktır. Sen düşünemiyorsun. Dış dünyadan kopmuşsun. İç dünyanın hasta bir hayvanın korkularını aksettiren ayna. Kırık bir ayna. Uyku ile uyuşukluk arasında raks eden bir hayat. Beklediğim bir şey yok. Dersler tatsızın tatsızı. Kendimi bir işe bağlayamadım. Felaket şuradaki günler de sınırlı. Çalışmam gereken saatlerde paçavralanmış bir idrakle baş başayım. 60'lara kadar tecessüsümün yöneldiği kutup Avrupa coğrafyamda. Asya yok. Hint benim için Asya'nın keşfi oldu. Avrupa'dan görünen Asya, Avrupalının gözüyle Asya ama nihayet Asya. Bu yeni dünyada kılavuzlarım Avrupalıydı demek istiyorum. İlk hocam Romain Roland Roland. ama büyü bozulmuştu. Anlamıştım ki tarihte başka Avrupalılar da var. Ama sonunda de bir kaçış, bir arayıştı. Olempe ararken Hint çıktı karşıma. Kolomb Asya'yı ararken Amerika'yı bulmuş. Ben Avrupa'yı incelerken Hint'le karşılaştım. Dikkatimi Ganj kıyılarına çeken Schopenhauer ile Schilling oldu. 19. yüzyıla anlamak için Vedalar çağını incelemek zorunda kaldım. Düşünce dünyasını fethe koşanların uğrayacağı ilk ülke Hint olmalı. Hint, bütün inançlara söz hakkı tanır. Çağdaş, Avrupa en aydınlık taraflarıyla Hint'in bir devamıdır. Hint, belki bütün hakikat değil ama hakikat. Bu kitap, çağdaşlarını papağanlıktan kurtarmak için yazıldı. Bir kaçış değil, bir arayıştı. Bir tarih hocasının Hint'le uğraştığım için beni nasıl ayıpladığını çok güç unutabileceğim eskiden batı aforoz edilirdi. Şimdi doğu aforoz ediliyor ama daima aforoz, daima duvar, daima husumet. Bu lanet çemberini nasıl yıkacağız bilmiyorum. Kitabım basılırsa gericiler toptan mahkum edecek, ilericiler de toptan mahkum edecek. O ülke düşünce hürriyetinin vatanıdır. Hint'ten tesamuhu öğrendim. Düşüncemin gök kuşağı'nı bütün renkleriyle sevmeyi öğrendim. Peşin hükümlerin mahbesinden kaçmayı, hakikatin çeşitli yönlerine eğilmeyi, hayatın her tecellisine saygı beslemeyi öğrendim Hint'ten. Hint bir çağrıdır. Güzel'e, sonsuza, hoşgörüye çağrı. 64'te Hint Edebiyatı'nı yayınladım. Okuyucusunu bulamayan bedbaht bir kitap, irreal bir Hint ve dünyada görülen bir edebiyat. Bir kelimeyle kendi vecdimi, kendi rüyalarımı armağan ettim Hinde. O kitaba harf harf hayatımı işledim. Dört yılın sayfa oldu. Hint rüyalarımla, hicran, hicranlarımla benim. Benim türbem, bugün ziyaretçisi yok bu türbenin, yarın olacak mı? Koridorda bekleyen talebeler ve yıllardır kafama tokmak gibi inen iki kelime, sınıf yok, girişler, gelişler, fuzuli, anfisi ve yarım saat sonra hakkı olmayan bir koltuktan hakaretle kovulan insanların utancı içinde sığınacak yer aramak, sosyoloji dalındaki kurlarım, derbederlikten kurtuldum, Elifba'yı bilmeyen çocuklara cuvilliler okutturuyorum. Yalnız Cüvilliler mi? Sınıf bir nevi tribün. Dinleyiciler bilmedikleri dilden vaaz dinleyen bir alay belbat. Derslere henüz başlamadım çünkü başlamamı istemiyorlar. Herkesi rahatsız ediyorum. Başka bir seyyareden gelmiş gibiyim ve nesli tükenmiş tufan öncesi bir ucube gibi. Geçen cuma Rönesans'ı anlattım. Bu hafta Durkay'ı anlatacağım. Talebem bir hayli çok. İki saat Machiavelli'yi anlattım dinleyicilere. dinlenilendim. Dinlediler mi? Kim kimi dinliyor ki? Ben insan haysiyetine yakışmayan bu talebe hoca komedyasını kudret ve kabiliyetim nispetinde asilleştirmek hayaline kapıldım. Örneğim yoktu. İrfanı toprağı dişlerimle ve tırnaklarımla kazarak yedi kat yerin dibinden çıkarmıştım. Çölün kumlarında altın zerreleri arayan adam. Önünde birçok yollar var. Politika bunlardan biri, belki en aldatıcı, aldatıcısı olduğu için en cazibi. Mutlakın ve sonsuzun rüyası, mukaddes bir abes. Bana sorarsan kütüphaneye dön, yani kitap ol, aydınlan ve aydınlat. Kaçıyorsun erkekçe çalışmaktan, yenilmekten, dövüşmekten kaçıyorsun. Boş bulduğu ilk kulübeye sığınan bir köpek gibi ve her kulübeden mantığın haşin el, eli boğazına sarılıp kaçmaya zorluyor seni. Neden işçi partisine girmiyorsun? Girmem. Çünkü benim yerim kütüphane. Ben ışık arayan, aydınlanmak ve aydınlatmak isteyen bir insanım. Politikanın kurtarıcılığına inanmıyorum. Ben Lenin'den çok Gandhi'ye yakınım ama belki de kavganın dışında olduğumdan politika ve aksiyon adamlarının en zayıf yanı düşünce adamını küçümseyişleridir. Beyinle, kol, nazariye ile aksiyon el ele vermedikçe toplum sıhhate kavuşamaz. Benim dünyam minnacık bir dünya, minnacık veya sonsuz. Kavgadan kaçtım, kavgadan yani kör dövüşünden. Yarım asra yaklaşan bir hayat ve birlikte yola çıktıklarımızın en arkası. Para yok, sıhhat yok, şöhret yok. Evet, kitap da kültür de bütün sevgililer gibi kıskanç. Koparıyor insanı, realiteden koparıyor. Ama asıl realite onlar değil mi? Yahut realitenin kalan parçası, her okuyan Don Quichotlaşır. Yani gurur olur, feragat olur. Don Quichot istikbale taşıyan mazi. Hatta bazen tek başına hak ve hakikat. İnsanların zincire vurulmasına tahammülü yok. Don Quichot kanatlı kertenkelelere gününç gözükmesi buradan. Uluların hepsi Fildişi Kule'de yaşadı. Fildişi Kule, tufandan kurtulmak isteyenler için bir gemi. Zaman zaman kalabalıklara karışsan bile limandan uzaklaşma. Kalabalık kasırgalı bir ummandır. Çağdaş düşünceyi kaynağında yakalamak için 19. asır Avrupa'sına döndüm. Bu yolculuğun ilk meyveleri, Sayın Simon'la Proton. İlk sosyolog, ilk sosyalist, 1967 yılında toplumun dertlerine çare arayan bir aydanın batı düşüncesine, daha doğrusu düşünceye uzanışıdır. Saint Simon bir asrı dolduran düşünce, her ışık insanı çevreleyen sis, kinin ve kayıtsızlığın kini onu yıllarca kalabalıklardan saklamış, kalabalıklardan yani gerçek dostlarından Saint Simon kutupları ahengleştiren adam. Hem akıl hem gönül, zirveleri ve uçurumlarıyla büyük ve bütün, yalnız pozitivizm, yalnız sosyalizm değil, burjuvaya, endüstriyalizmi de onun eseri. Marksizm, tecrübeye ve tarihe dayanan tek sosyalizmdir. Sosyalizm bir bütündür, gelişen, dal budak salan, geçmişin başarılarından ve başarısızlıklarından faydalanan bir bütün. O bütün içinde Sayın Sayman'ın ve Sayın Saymonculuğun çok önemli bir yeri var. Daha bir asır Türkiye'de Sayın Saymon yazacak çıkmaz ve ben eseri tabi tabi dolaştırmayacak kadar mağrurum. Kendime ve Sayın Saymana saygım var. Gerçek entelektüel tefekkür vuzuhla başlar, kurtuluş şuurla. 68'lere kadar insanlığın düşünce tarihini tavaf eden bir şakittim. Düşünmüyordum başkalarının neler düşündüğünü öğrenmeye çalışmıyordum. Uzun süren bir çıraklık. Düzeltiyorum. 68'lere kadar insanlığın düşünce tarihini tavaf eden bir şakittim. Düşünmüyordum başkalarının neler düşündüğünü öğrenmeye çalışıyordum. Uzun süren bir çıraklık. Konya yolculuklarımda ilk defa başkası ile temas ettim. Başkası yani kendi insanım. Kaderin karşıma çıkardığı genç üniversiteli, sen bizden değilsin dedi, sen bizden değilsin, evet ben onlardan değilim ama onlar kimdi? Uçurumun kenarında uyanıyordum, demek boşuna çile çekmiş, boşuna yorulmuştum, bu hüküm hakikatin ta kendisiydi. Tanzimattan bu yana Türk aydınının alın yazısı iki kelimede düğümleniyordu, aldanmak... Ve aldatmak senaryoyu başkaları hazırlamıştı biz sadece birer oyuncuyduk nesiller bir ütopyanın kurbanı olmuşlardı Avrupa'yı tanımamak gaflet Avrupa'yı tanıyan ülkesinden kopuyor bu lanet çemberinden nasıl kurtulacağız düşünenin görevi insanından kopan tarihini unutan ve yolunu şaşıran aydınları irşada çalışmak Kızmadan, usanmadan irşat, gerçek sanat ayırmaz birleştirir. Aydın olmak için önce insan olmak lazım. İnsan mukaddesi olandır. İnsan hırlaşmaz, konuşur, maruz kalmaz, seçer. Aydın kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişi. Aydını yapan uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir tecessüs. Bu ülke Cemil Meriç 4. bölüm Kaderimizi çizen Avrupa'nın siyasi ihtirasları. Kullandığımız kelimeler onun emellerini dile getiriyor. Kulağımıza fısıldanan lafızları hudut ve şumullerinden habersiz fısıldayıp duruyoruz. Tefekkür vuzuhla başlar. Kurtuluş şuurla Elbette ki Avrupa'nın reçetelerini uygulamaya kalkmak büyük bir hamakat. Ama hocaların söylediklerinden habersiz olmak daha büyük hamakat. Aydın'ın görevi karanlıkları aydınlatmak. Yazık ki o da kavganın içinde. Sokaklarda kardeşleri çocukları boğazlaşırken soğukkanlılığını nasıl koruyabilir? Evet ama görev görevdir. Önce kafalardaki keşmekeşi dağıtmaya, metafizik birer orospu olup... Çıkan kaypak, hain mefhumlara ışık tutmaya çalışalım. Kelimeleri tarif etmeden girişilecek her tartışma kısır kalmaya mahkum. Din problemi, şer problemi, Avrupalılaşma problemi bizim de gevelediğimiz mefhumlar ama kimsenin bu problemler üzerinde kafa yorduğu yok. Sağ kovuğuna çekilmiş münzevi mazlum mustarip sol eline tutuşturulan reçeteyi kekeliyor. Manasını anlamadığı reçeteyi, tek ortak duygu, düşmanlık, diyalog yok. Tanzimattan beri hazır elbiseye meraklıyız, hazır elbiseye ve hazır medeniyete. Tefekkür, kılıçla, fethedilmez, bir parça kendi kafamızla düşünmek ne kadar güç. Düşünce dünyasında hiçbir fetih nihai değildir. Hepimiz birer sizi fosuz, hele diyaloğun olmadığı bir ülkede. Türk aydınının kaderi mahbesinde şarkılar söylemek. Bu lanetler berzahında nasıl ve ne zaman kurtulacağız? Tefekkür bir arayıştır, içtimai bir arayış. Münakaşada zafer mağlup olanındır. Yenilmek zenginleşmektir. Münakaşa hakikati birlikte aramaktır. Hakikat, bin bir cepheli, bin bir görünüşlü, karşınızdaki göremediğinizi gösterecek size. Sizden farklı düşündüğü ölçüde yaratıcı ve öğreticidir. Cemiyetle beraber hakikatler de gelişir. Tehlike, tek tehlike bunu kavramamak, kızıl şal görmüş İspanyol boğası gibi her düşünceye ve her düşünene saldırmak. Bu canım memleket, bu yüzden bir cüzamlılar ülkesidir. Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirlere kulaklarımıza tıkamak, kendimizi hataya mahkum etmek demek değil midir? Ben herhangi bir tarikatın sözcüsü değilim. Yani ilan edilecek hazır bir formülüm yok. Derslerinde de konuşmalarımda da tekrarladığım ve dar ağacına kadar tekrarlayacağım tek hakikat her düşünceye saygıdır. Düşünmek insan üzerinde düşünmek. Mutlaka yasak bölgelerden bir kaçına dalıp çıkmakla olur. Zaten demokrasi ve liberalizm yasak bölgeleri kaldırmak vanasına gelir. Evet, düşünce adamı bir zümrenin emir kolu değildir. Hiçbir merkezden talimat almaz. Bir partiye bağlı olmayabilir ama tarihe angajedir. Kucağında yaşadığı topluma angajedir. Yani vatandaş olarak vazifeleri vardır. Belli savaşları kabul etmesi, Belli tehlikeleri göze alması lazımdır. Bir devrin şuuru olmak zorundadır o. Başka vazifesi bütün hakikatleri yoklamak, bütün yalanların maskesini yırtmak, kalabalığa doğru göstermek, doğruyu göstermek bazen yangın kulesindeki nöbetçi olacaktır. Bazen engine açılan geminin kılavuzu, sokakta insanlar boğazlanırken düşüncenin asaletine sığınarak elini kolunu bağlamak düşünceye ihanettir. ''Hint meçhule açılan kapıydı. Meçhule yani insana. Dört yıl ganj kıyılarında ve dolaştım. Sağ dediler. Sayın Simon'la uğraştım iki yıl. Çağımız onunla başlıyordu. Sol dediler. Hint'i yazarken tek amacım vardı.'' Asya'nın büyüklüğünü haykırmak, yani bir vehmi devirmek, bir iftirayı yok etmek, Sayın saymanı putları kırmak için kaleme almıştım. Her iki kitap da peşin hükümlerin rahatını kaçırdı. Ne solun hoşuna gittiler ne de sağın. Anladım ki bu iki kelime aynı anlayışsızlığın, aynı kinlerin, aynı cehaletin ifadesidir. Sağ, sol. Bu anlaşmasına, bu anlaşmasına imkan olmayan iki düşman arasında Münzevi Aydın hareketini nasıl ayarlayacak? İşte bütün mesele. Sadece dergi ve yayın evlerinde çalışmak, bu yolu ben seçmedim. Solun Kadir Şinas, Kadir Naşinaz davranışı beni ister istemez gelicilerin kucağına değil yanına itti. Bu yakınlığın fikri ifet, iffetim için bir tehlike teşkil etmediğini kitaplarımı okuyunca anlatma, anlamak mümkündür. Hisam Türk Edebiyatı fil dişi kulemdeyim. Aramızdaki ortak bağ tahammül ve tesamuh. Yeni devirde yazı yazmak haysiyet kırıcı. Amenna. Fakat şu veya bu sebepten beni tanıyan, bana saygı gösteren ve ısrarla makale talebinde bulunan bir yazı işleri müdürü var. Sağ okumuyor, boşuna bağırıyorum, sol diyalogdan kaçıyor, küskün. Ötüken yayın evinin bastığı kitap okunmazmış. Peki siz basın? Cevap yok. Bu çemberi kırmak mümkün değil. Son tahlilde hudutlu imkanlarımızı isteyene bez bezletmekten başka çare yok. Sol, sağın gösterdiği dostluğu göstermiyor. İhanet etmişiz. Neye ve kime? Benim trajedim şu. Birkaç satırda sebebileceklerim değilsiz. Dilimi konuşanlarla konuşacak kırdım yok. Yani dilimle, zevklerimle, heyecanlarımla, yanımla büyük doğu kadrosundanım. Düşüncelerimle, inançlarımla yöne yakınım. Bu bir kopuş, bir parçalanıştır. Başka bir trajedide de şu. Yabancı dil bilenler Türkçe okumuyor. Ben yabancı dil bilmeyenlere hitap edemiyorum. Daha doğrusu yabancı dil bilmeyenler kendi dillerini de bilmiyorlar. Pamuk ipliğinden biraz daha sağlam tek bağ düşünce birliği. O da rüzgarın her an tehdit ettiği bir kandil gibi. Düşünce birliği düşünen insanlar arasında olur. İnsanların kaçta kaçı düşünür, düşünenlerin kaçta kaçı karşılaşır ve açılır birbirine. Bu ülke yanın asırlık bir talebbunun, bir sanatçı mizacından süzülen usaresi. Bir mesaj daha doğrusu bir çığlık. Bu sayfalarda hayatımın bütünü yani bütün sevgilerim, bütün kinlerim, bütün tecrübelerim var. Bana öyle geliyor ki hayat denen mülakatta bu kitabı yazmak için gelelim. Etimin eti, kemiğimin kemiği. Ümrandan uygarlığa bu ülkenin devamı zamanla çilekeşen, çiçekleşen tomurcuk düşünceler. Zirvelerle uçurumlar arasında bir diyalog. Bütün acıların ve büyük ümitlerin kitabı, bir devrin, daha doğrusu bir medeniyetin muhakemesi. Asya'nın Avrupa ile hesaplaşması, göz karartan bir düşüşün grafiği. Ya mağaradakiler? Bu ülke tohum, mağaradakiler ağaç. Bu ülkedeki tohumların henüz hepsi ağaçlaşmadı. Mağaranın içi, mağaranın dışı insanlık. Aynı sefil putlara tapan bir şaşkınlar kafilesi. Hakikatte mağaranın içi de dışı da bir. 150 yıldır gölgeler aleminde yaşıyoruz. Kitap kendi insanından kopan aydının trajedisi. Amacı bu yeraltı mağarasına bir parça aydınlık getirmek. Mağaradakiler çarpık, güdük ve yerine oturmamış düşüncemizin kurşun kalemle çizilmiş bir taslağı. Belki sevimli değil ama dürüst bir kitap. Mağaradakilerde mağaradakilerden pek azı var. Latinlerden Latinler birini tanımak hepsini tanımaktır dememişler mi? Önce kişiler sonra mefhumlar sonra fotoğrafların asılları. Yaşadığımız bir dramın hikayesi. Kırık ambar bir mefhumlar kamusu. Derbeder ve dağınık bir ansiklopedi. Başka deyişle kurmak istediğim büyük abidenin birkaç sütunuyla birkaç odası. Kırkanbar, bataklığa fırlatılan bir kaya parçası, kurbağaların bile barınmadığı bu ölüs sulardan en küçük bir ses çıkmadı. Bir facianın hikayesi, zifiri karanlıkta çakılan kibrit, kuledeki nöbetçinin feryadı. Işık doğudan gelir, büyük abideye karşı sütun, birkaç oda daha ekliyor. İstanbul'dan çıkan ilk yazıların tercüme bürosunun kefazeliklerini teşhir eder. Ben edebiyata sürünerek girmedim. Prens olarak girdim, şövalye olarak girdim ve Palas Athena gibi zırhlarımla doğdum. İlk yazımla son yazım arasında büyük bir fark olacağını sanmıyorum. Ağaç dal budak salmış, büyümüş o kadar. Üslupta ilk cettim Sinan Paşa, sonra Nazif Cenab ve Haşim. Amacım yazan okuyucudan ayıran Yazarı okuyucudan ayıran bütün engelleri yıkmak, sesimi bütün hiziplere duyurmak. Şuurun, tarihin, ilmin sesini öyle bir ifade yaratmak istiyorum ki Türk insanının uyuşan şuuruna bir alev mızrak gibi saplansın. Yıllardan beri karşıma çıkan meseleler üzerinde düşünmeye çalışıyorum. Düşüncelerimi imkan buldukça aktarıyorum çağdaşlarıma. Cevaplarımız suallerle hudutlu. Sorulan sualler hep aynı olunca cevaplarda da büyük bir tazelik aramak boş. Sorulmayan sorulara cevap vermek insan takati dışında, benim bütün kuvvetim mümkün olduğu kadar tarafsız oluşumdan geliyor. Yani hükümlerimi tayin eden ihtiraslarım değil, belki tek de kurtuluş, imkanım vuzuhu fethetmek. Bugün bütün nasların peçesini sıyırmış, bütün hakikatleri tenkit süzgecinden geçirmiş, hakikatten başka yaşayış sebebi kalmamış bir insanım. Gerçek entelektüel önce ülkesinin haklarını düşman bir dünyaya haykırmakla görevlidir. Yani rüşeğimi bir mahiyet taşıyan şu veya bu sınıfın ideolog veya demagogu olmamak, Ülkesinin bütününü bütün ülkelere karşı müdafaa etmek şüphesiz ki böyle bir tasavvur şairane bir ütopyadır. İnsan kucağında yaşadığı toplumdan sıyrılamaz, sıyrılırsa okunmaz ve anlaşılmaz. Hayatının sonuna yaklaşmış bir insan olarak zaten çoktan beri kaybettiğim yaşama sevincini bu sınıflar üstü hakikatlerin taharrisinde buluyorum. Bu itibarla mezarların ötesinden seslenir gibi seslenebilirim çağrıma. Çağıma. Daha doğrusu ülkeme. Ama okunur muyum? Sesim duyulur mu? Meşhur bir adam da değilim. Kalabalığın benimsediği edebi bir nevi de temsil etmiyorum. Ne romancıyım, ne şair, ne tarihçi. Sadece dürüstüm. Çok okudum, çok düşündüm. Beşiri ihtiraslardan uzaklaşmışım. Bütün bu vasıflar bir düşünce adamının hamurunu yapar. Biliyorum ki kabiliyetlerimden çok hadiselerin sırtıma yüklediği bu entelektüellik misyonunu yani her şeyi kendi gözümle görmek hakikatleri pervasızca çağımızın suratına haykırmak misyonunu başaracak güçte değilim. İmzamı taşıyan her yazıda ben yaşıyorum. Karanlıkları devirmek ve aydınlık bir çağrı kapılarını açmak için en mükemmel silah, kalem sözde yazıyla kazanılmayacak savaş yok. Kalem sahiplerine düşen ilk vazife telaş etmemek, öfkelenmemek, kin kışkırtıcısı olmamak, halk halkı okumaya, düşünmeye, sevmeye alıştırmak. Bir kılıcın kazandığı zaferi başka bir kılıç yok edebilir. Kalemle yapılan fetihler tarihe mal olur, tarihe yani ebediyete. Üzerinde rahatça kalem oynatabileceğim tek saha deneme, denememin belli bir muhtevası yok. Her edebi nevi kucaklayacak kadar geniş, rahat ve seyal kalıplaşmış olduğu için çekici. Monografi, tenkit, edebiyat tarihi, imzamı taşıyan her yazıda ben yaşıyorum. Bütün bu neviler kendime anlatmak için bir vesile. Bir Balzac'ın, bir İbn Haldun'un, bir Machiavelli'nin arkasına gizleniyorum. Kendimi yaşıyorum onlarda. Kendi öfkelerimi, kendi ümitlerimi, kendi ümitsizliklerimi yaşıyorum. Hakikatte kendilerini konuşturduğum düşünce adamları bir tarafıyla benim tercümanlarımdır. Tanıdığım binlerce insan arasından onları seçişim, bazen kendimi sahneye çıkarmak istemeyişimden, yani bir şöhretin arkasına gizlenmek ihtiyatkarlığından, bazen de onlarla boy ölçüşebileceğimi ispata kalkmak gibi bir bencillikten kaynaklanabilir. Başkalarını iç dünyasına çeviren insan, şuurun mağarasında kendi gölgesiyle karşılaşır. Bütün bütün imkanlar bize farklı gözlüklü ve papyon kravatlı bir psikoloji hocası imajı sunar. Metodun zafı bu. Ancak kendimiz gözleyebiliriz. Kim gözleyebilir kendini? Entelektüel. Psikoloji bu bakımdan bize çeşitli fikir adamları imajı sunan bir kaleidoskop. Entelektüelin maciza, macerası entelektüeldir. Bu bakımdan mesela Montaigne bütün denemelerini Montayn'ın hayaline aksettiren bir ayna, yani entelektüel bir otobiyografi. Her sayfada Montaigne var. Elinde bir kitapla Montaigne yani yani Montaigne kitaplarıyla resim çektiren bir adam. Şimdi Seneca ile konuşur, şimdi Epiktetos Epiktetos'la ama konuşan hep o. Ötekiler konuşturan yani çeşitli muhatapları karşısında fil dişi kuledeki fikir adamının davranışları. Ben hayatımın delikanlılık çağından bu yana kadar düşüncelerimde hiçbir temel değişiklik yapmadım. Yani soldan hareket ettiğimde, sağda karar kıldığımda yanlış bir değerlendirmedir. Hiçbir zaman solda olmadım, sağda. Böyle bir sınıflama sokaktaki adamı, Adam için geçerli olabilir. Ömrünü düşünceye adayan Eflatundan Marx'a kadar her düşünce adamını sevgi ve saygıyla selamlayan, bütün dinlere, bütün mezheplere saygılı bir kimsenin herhangi bir kilisede barınabileceği nasıl düşünülebilir? Başladığım noktadan çok fazla derleyemedim. Az çok bildiğim birkaç yabancı dilin yardımıyla dünyanın ilfan bahçelerinde 50 yıldır dolaşıyorum. Gördüklerimi, çağdaşlarımla görüşmek ve tattığım zevki onlara da tattırmak başlıca emelimdir. Hayatımı iki kelime hülasa eder, öğrenmek ve öğretmektir. Sağcı ve solcu gibi sınıflandırmaları hiçbir zaman benimsemedim. Bunlar hakikati kap kapamaya yarayan uydurmaca mefhumlardır. Bilhassa sosyal sınıflara ayrılmamış bir ülkede sağcı, solcu ne demek? Bugüne kadar Türk aydınları arasında diyalog kurulamamıştır. Ama geleceğe yönelen bir takım te teşebbüsler vardır. Mesela Cumhuriyet Ansiklopedisi çeşitli ufuklardan gelen aydınlar arasında bir diyalog kurmak arzusundan doğmuştur. Tarih ve toplum dergisi içinde aynı şeyleri söyleyebiliriz. Yani eğilim, aydınlanır, nır, fil, fil dişi kuleden çıkıp ter, e, düşüncelerini birbirine aktarmalarıdır. Gerçekleşmesini canı gönülden istediğim bir rüya bu. Cemil Meriç Kronolojisi 1877 Babası Mahmut Niyazi Bey'in yaklaşık doğum tarihi Yaklaşık 1912 Balkan Harbi sırasında ailesiyle Yunanistan Dime Toka'dan Hatay'a göç eder. 1916 12 Aralık günü Hatay'ın Reyhanlı kazasında Hüseyin Cemil Dünya'ya gelir. İki de ablası vardır. Zehra ve Nadide. 1-7 yaş çocukluğu Antakya'da geçer. 1-7 Yaş çocukluğu Antakya'da geçer. Babası aynı şehirde Ziraat Bankası Müdürü sonra da Mahkeme Reisidir. 1921. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarla 1936 arası Suriye Fransa'nın mandası altındadır. Misaka milli dışında bırakılan Hatay'da da muhtar bir idare kurmuştur Fransa. Bağımsız İskenderun sancağıdır. 1923 babasının memuriyetten ayrılması üzerine Reyhanlı'ya dönerler. Aynı yıl Reyhanlı Rüştüyesinde okula başlar. Bu ilkokulda 3. sınıftan itibaren Fransızca dersleri de okutulmaktadır. 1928 yılında ilkokulu bitirir. Elindeki diplomanın adı Certificat de des Primaires'tir. Aynı yıl Antakya'ya gider ve Antakya Sultaniyesi'nde orta okula başlar. Eğitim Fransız kültürü ağırlıklıdır. 1933 çalışkan bir öğrenci olmasına rağmen cebirden ikmale kalır. Gözleri ayıftır ve sınıftaki tahtayı iyi görememektedir. 6 numara miyobü olduğu anlaşılır. Aynı yıl Yerel Yeni Yenigün gazetesinde ilk yazısı yayınlanır. Geç kalmış bir muhasebe. 11. sınıfı 1. bölüm bakaloryayı alarak bitirir. Ama liseden mezun olamaz çünkü aynı yıl lise 12 sınıf olur ve ikinci bakalorya konur. Yani bir yıl önce 11. sınıfı bitirenler üniversiteye girebilirken onun 12. sınıfı da bitirmesi gerekir. 12. sınıf felsefe sınıfıdır. Bu sınıftayken milliyetçi tutumu yayınlanan bir yazısı ve bu yazıda bazı hocalarına onları yeteri kadar milliyetçi bulmadığı için sert çıkmasıdır. Parlak bir talebe olmasına rağmen ve mezuniyetine pek az bir zaman kala ikinci bölüm bakaloryayı alamadan okulu terk zorunda kalmasıyla sonuçlanır. Okulu bitirdiğinde tahsiline mülkiyede devam edebilecekken bu imkanda böylece oradan kalkar. İstanbul'a gelir, üniversiteye giremez. Bu süre Pertevnial Lisesi 12. sınıfına devam eder. Hocaları felsefede İhsan Kongar tarihte, Reşat Ekrem Koçu edebiyatta Keyse İdal'ı, Fransızca'da Nurullah Ataş'tır. Kumkapı ve Kadırga talebe yurtlarında kalır. Nazım Hikmet ve Kerim Sadi ile tanışır. Onlar için kendi imzasını kullanmadan iki kitap çevirir Türkçe'ye. Gaston Jeze'nin Maliye ile ilgili 400 sayfalık bir kitabı ile Stalin'in Pratik ve Teori adlı kitabı, vaat edilen tercüme paralarını alamaz. İstanbul'da geçinebilmesi zordur. Mayıs ayında vapurla İskenderun'a dönmek mecburiyetinde kalır. Aynı yıl İskenderun'un Haymeseki adlı köyünde 9 ay kadar ilkokul öğretmenliği yapar. Hemen hiç öğrencisi yoktur. Aynı yıl İskenderun tercüme bürosuna sınavla reis muavine olur. Türkçe basını Fransızcaya çeviren bir ekibin başındadır. 5-6 ay kadar bu işte çalışır. Hatay bağımsız bir cumhuriyet olmaktadır. Türkiye'nin sancaktaki idare amirlerinin Türk olması için Fransızlar nezdindeki girişimi sonucu Fransızlar tarafından Aktepe'ye Nahiye Müdürü tayin edilir. Sadece 22 gün süren bu memuriyet bir memuriyet işine Hatay valiliğinden gelen bir telefonla son verilir Reyhanlı'ya dönüp Batı Ayran'a köyünde ilkokul öğretmenliğine başlar Türk Hava Kurumu'nda sekreterlik belediyede katiplik gibi geçici görevlerde de bulunur Nisan ayında tevkif edilir 300 kadar kitabına ve dergi koleksiyonlarına el konur Antakya'ya götürülür Hatay hükümetini devirmek suçundan idam talebiyle yargılanır. İki ay sonra beraat eder. Aynı yıl 29 Haziran'da Hatay'a, Hatay, Hatay Türkiye'ye katılır. Tekrar İstanbul'dadır. Bir arkadaşından İstanbul'da yabancı diller okuluna burslu talebe alındığını, oraya gelebileceğini öğrenmiştir. Okula müracaat eder. Giriş sınavını kazanıp iki yıl okur. İki yıl da Fransa'ya, staja gönderilecektir. Tarla başında bir pansiyonda kalmaktadır. Elif, Elit, Nisvaz gibi zamanın sanatçı ve aydınlarının bir araya geldiği kahvelere devam eder bir süre. İstanbul'daki ilk yazısı İnsan Dergisi'nde yayınlanır. Honore de Balzac. İkinci Dünya Savaşı yüzünden yabancı diller okulu öğrencileri Avrupa'ya gönderilemez. Mecburi hizmeti vardır. Kurada şansına Elazığ çıkar. Aynı yıl Elazığ'a gitmeden az önce tarih ve coğrafya öğretmeni olan Fevziye Menteşoğlu ile tanışır. Ve 19 Mart günü evlenir. Eşi İstanbulludur. Aynı yıl Haziran ayında babası ölür. Aynı yıl 29 Ekim'de Elazığ Lisesi'nde Fransızca öğretmenliğine başlar. 1942 ve 43 yılında Ayın Bibliografyası adlı dergide tercüme tenkitleri yayınlanır. Elazığ askeri hastanesince düzenlenen bir kurul raporuna göre her iki gözündeki yüksek ve müterakki miyop askerlik yapmasına engeldir. Askerlikten muaf tutulur. Aynı yıl ilk kitabı yayınma alır. Balzak'tan bir çeviridir bu. Altın Gözlü Kız Üniversite Kitabı kitabevi. 189 sayfalık kitabın 74 sayfası Balzak'la ilgili bir incelemenin yer aldığı ön sözdür. 1944 ve 47 arası dönemin çeşitli dergilerinde bu dergilerin isimleri Yurt ve Dünya, Yücel, Gün ve Amaç. Özellikle Fransız Edebiyatı ve Düşüncesi üzerine incelemeler, daha da çok tercüme tenkitleri yazar. Şubat, Elazığ'daki stajyer öğretmenlik görevinden 2 sene 4 ay sonra ayrılır. Eşinin Elazığ'a tayini çıkmadığı gibi eşi burada 2 de çocuk kaybetmiştir. Ancak İstanbul'da doğum yapabileceğinin anlaşılması üzerine İstanbul'dadır ve 7 aylık hamiledir. Tıp fakültesinden gözlerinin yorgun olması nedeniyle aldığı rapora rağmen başkanlık, bakanlıkça izinli de sayılmayınca istifa eder. Aynı yıl 1 Nisan'da bir oğlu dünyaya gelir. İsmini Mahmut Ali koyar. Aynı yıl Bazıak'tan iki çevirisi çıkar. Oduzundaki kadın ve 13'lerin romanı. 157 sayfanın 28 sayfası ön sözdür. 16 Aralık'ta bir kızı gelir dünyaya. Ümittir adı. Aynı yıl bir çevirisi daha basılır. Hep bazaktan. Kiber fahişelerin ihtişam ve sefaleti. İnkılap kitabevi. 471 sayfa 17 sayfalık bir ön söz vardır. Aynı yıl Aralık ayının son günlerinde sınavla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Fransızca okutman olur. Bir yıl kadar 20. asır dergisinde yazar 1947 ve 53 yılları arasında makale yazmaya ara vermiş, ara vermiş gibidir 1953'te aynı dergide birkaç makalesi daha yayımlanacaktır. Victor Hugo'nun Hernani adlı pi piyesenin manzum olarak tercümesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendisine verilir 1949, 50 ve 51 tarihlerini taşıyan ve çeşitli okuma notlarından oluşan bir defter doldurur. Aynı zamanda yoğun bir dosyalama ve fişleme çalışması içindedir. İlgisini çeken her konuda malzeme biriktirmektedir. 1951 muafiyet imtihanına girecek hukuk fakültesi öğrencileri için E.H. Simon ve Monsieur Lout ile 43 sayfalık bir Fransızca yardımcı metinler kitapçığı hazırlar. Aynı yıl Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne doktora öğrencisi olarak kaydolur. 1952 ve 53 yıllarında İstanbul Işık Lisesi'ne Fransızca öğretmeni olur. Yabancı dil okutmanlığına paralel olarak lise öğretmenliğini sürdürür. İlkbahar aylarında gözlerini kaybeder. Aynı yıl yaz ayları boyunca İstanbul Cerrahbaşı Hastanesi'nde yatar. Birkaç başarısız göz ameliyatı geçirir. Bir gözünde retina tabakası çatlamıştır. Diğerine katarakt sonucu perde inmiştir. Ameliyatlara yurt dışında devam edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılır. 21 Ocak deniz yollarının Tarsus vapuruyla tek başına İstanbul'dan Marsilya'ya, oradan da trenle Paris'e gider. Fakülte tarafından tetkikatta bulunmak üzere Avrupa'ya seyahate gönderiliyor kabul edilerek, yola çıkabilmişse de amaç Paris'te ünlü Kenzven Hastanesi'nde ameliyat olabilmektir. Ocak sonuyla Temmuz arasında birçok ameliyat geçirir. Fakat gözdeki tan yüksek tansiyon ve kanama yüzünden son ameliyatlar yapılamaz. Yurda dönmek mecburiyetinde kalır. Bir daha ameliyat olmayacak ve artık hayatının sonuna kadar göremeyecektir. 7 Temmuz günü uçakla Yeşilköy Havaalanına iner. Aynı yıl Hatay'da oturan annesi Zeynep Hanım vefat eder. Aynı yıl jurnal tutmaya ve bir roman yazmaya başlar. Her ikisine de devam edemez. Victor Hugo'nun Sefiller adlı eserini, sonra da H. Tyne'nin Sanatın Felsefesi adlı kitabını Türkçe'ye çevirmek talebi marif vekaletince geri çevrilir. Üç ay kadar sonra vekaletten gelen bir yazıyla J.J. Emil Emel adlı eserini çevirmesi uygun görülür. Çeviriye başlar, yaptığı çalışma yarım kalmış titiz bir çeviri örneğidir. Aynı yılın Aralık ayında her nani çevresi malif vekate ve vekaletinin klasikler dizisi arasında yayınlanır. O yılın tiyatro sezonu için İstanbul Şehir tiyatrolarında hernaninin temsilli, uygun görünmüş ve sahne çalışmaları tamamlanamamış tamamlanmamış. gibiyken mühim bir sebepten dolayı daha sonra sahneye konacaktır. Gerekçesiyle eser son anda programdan kaldırılır ve bir daha da temsili söz konusu olmaz. 1959 Fransızca öğrenecekler için bir Fransızca dil grameri hazırlar. Yaklaşık 100 daktilo sayfası tutan bu çalışması basılmaz. Aynı yıl Hugo'nun Sefiller adlı eserini Türkçe'ye çevirmesi bakanlıkça bu kez uygun görülür. Ne var ki Hint düşüncesi ve edebiyatı ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışma bütün zamanını almaktadır. Çeviriye başlar ama devam etmekten vazgeçer. 1961 yılında eşi ağır bir rahatsızlık geçirse de hemen hemen tamamen iyileşir. Hint edebiyatının yazılması biter. Eser baskıya hazırdır. Aynı yıl yılbaşından itibaren düzenli olarak jurnal tutmaya başlar. Jurnaline 64- ve 65 yıllarında da devam eder. Bu dönemde mektuplarda da zenginleşen jurnal aralıklarla da olsa 1983 yılı ortalarına kadar sürecektir. Aynı yıl Antakya'da İngilizce öğretmen Lamia Çataloğlu ile tanışır. Bu tanışma hayatının sonuna kadar sürecek bir dostluğa dönüşür. Aynı yıl Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde hem sosyoloji öğrencilerine hem de çeşitli fakültelerden derslerini izlemeye gelen öğrencilere sosyoloji ve kültür tarihi dersleri verir. Bu dersler çok düzenli olmasa da emekliliğine kadar sürecektir. Bu yıl kadar bastırılamayan Hint Edebiyatı sonunda yayımlanır. 53 yılından sonra ilk kez Dönem ve Çağrı dergilerinde makaleleri çıkar. Victor Hugo'dan Mahmut Said Kılıçı ile beraber manzum olarak çevirdiği Marion de Lonne basılır. Aynı yıl Hugo'dan yapmış olduğu Hernani çevirisi ikinci kez basılır. Makale yazmayı Yeni İnsan ve Hisar dergilerinde sürdürür. Hisardaki yazıları aralıklarda olsa 10 yılı aşkın bir süre devam edecektir. Said Simon Tic Sosyolog Life Sosyalist bu yıl basılır. Aynı yıl A. millet ile Milejunun Lejün'ün İse'deki bir yazının dillerinin yapısı ve gelişmesi başlığı altında talebesi Berke Vardan ile Türkçe'ye çevirirler. Bu ülke Cemil Meriç 5. Bölüm Aynı yıl 15 Ocak'ta Nişantaşı Akademi Kitabevi'nde bir imza günü düzenlenir. İlk kez okuyucusuyla karşı karşılaşır. Aynı yıl 30 Ocak'ta Cemil Meriç'le Türk kültüründeki değişmeler hakkında bir söyleşi başlığını taşıyan bir televizyon programına katılır. Maxim Rodinson'un Batıyı Büyüleyen İslam adlı eserini dilimize kazandırır. Aynı yıl iletişim yayınlarının çıkardığı Cumhuriyet dönemi Türkiye ansiklopedisine makaleler yazar. 7 Mart günü 41 yıllık beraberlikten sonra eşini kaybeder. Aynı yıl TÜYAP Kitap Fuarında eserlerini imzalar. Işık Doğu'dan Gelir adlı kitabı yayınlar. Aynı yıl Ağustos ayında bir beyin kanaması geçirir. Sol hemipleji sonucu orta sol tarafına felç iner. Cerrahpaşa Hastanesi'nde 3 ay süren bir tedaviden sonra taburcu olur. Bu ülke entelektüel bir otobiyografi ve Cemil Meriç kronolojisini de içeren 60 sayfalık bir giriş bölümüyle 5. kez basılır. Kültürden İrfana adlı eseri insan yayınları arasında çıkar. Aynı yayıneviyle bütün eserlerinin basılması konusunda imzalanan sözleşmeye rağmen diğer eserleri basılmaz. İletişim yayınlarının bu kez de Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi'nde makaleleri yer alır. 13 Haziran günü kendisini yatağa mahkum eden uzunca bir hastalıktan sonra 71 yaşında hayata gözlerini yumar. Karaca Ahmet mezarlığına eşinin yanına defnedilir. Aynı yıl ölümünden bir ay kadar önce televizyonun birinci kanalında TRT tarafından hazırlatılan Sanatımızdan portreler, portreler Cemil Meriç adlı bir belgesel yayınlanır. Ölümü üzerine aynı belgesel bir kere daha ekrana gelecektir. Aynı yıl dönemli yayıncılıkla Cemil Meriç'in valisleri arasında bütün eserlerinin basılması konusunda bir sözleşme imzalanır. İki eserinin yayına hazırlanıp baskıya verilmesi aşamasında yayın evinin kapanması üzerine bu girişim sonuçsuz kalır. 1989 Cemil Meriç için 13 Haziran günü Cağaloğlu Basın Müzesi'nde düzenlenen 2. Ölüm Yıldönümü Anma toplantısında yapılan çeşitli konuşmalar, Hürriyet gösterinin Eylül sayısıyla birlikte çıkan Cemil Meriç ekinde yayınlanır. 4. Ölüm Yıldönümü dolayısıyla Hatay Kültür Müdürlüğü ile İlesam tarafından Antakya'da Türk Fikir Hayatı'nda Cemil Meriç'in yeri konulu bir panel düzenlenir. Paneldeki konuşmalar Mehmet Tekin tarafından Cemil Meriç şair, filozof, yazar adını taşıyan bir kitapçıkta toplanır. Ocak ayında Cemilver için bütün eserlerinin bir külliyat halinde basılması konusunda iletişim yayınları ile Cemilver için marislere olan çocukları arasında bir nesil sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmeye göre Cemilver için bütün basılmış tehlif eserleri, basılmamış jurnal ve mektupları, çeviri eserleri ve yine basılmamış ders notları konferanstan diğer yazılan te yayın evince yayımlanacaktır. Cemil Men için 5. ölüm yıldönümünde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci Kültür Merkezi Edebiyat Kulübü tarafından bir anma günü düzenlenir. Cemil Men için iki çocuğundan Mahmut Ali Meriç Sayın Joseph Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş Fransız hükümetinden burs alarak gittiği Paris'te, Paris Üniversitesi Hukuk ve İktisat Bilimleri Fakültesi'nde siyasi düşünceler tarihi konusunda doktora çalışmalarını sürdürmüş ve bir master yapmıştır. İstanbul Barosu avukatlarından olup bugün bir Fransız şirketinin üst düzey yöneticiliğini yapmaktadır evli ve iki erkek çocuk babasıdır. Cemil için kızı Ümit Meriç, Çanlıca Kız Lisesi'nden sonra bir yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız ve Roman Dilleri Filolojisi'ne, 3 yılda aynı fakültenin sosyoloji bölümüne devam ederek bu bölümden mezun olmuş, aynı fakülteye asistan olarak girmiş. Cevdet Paşa'nın Cemiyet ve Devlet Görüşü adlı çalışması ile sosyoloji doktoru ünvanını almıştır. Doktora tezi Üçgen Leylemi tarafından aynı yıl basılmış. Eser 1977'de Türkiye Milli Kültür Vakfınca Mansiyona layık görülmüştür. 1985 yılında doçent 1992'de profesör olarak olan Ümit Meriç İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde Kurumlar Sosyolojisi ana bilim dalı başkanı ve bölüm başkanı olarak çalışmış ve 1999 Eylül'ünde kendi isteğiyle emekli olmuştur. 1999-2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü sosyal doku projelerine ve kentim İstanbul projesine danışmanlık yapmıştır. Halen seyahatnamelerde ve sefaret hanelerde İstanbul başlıklı bir eser üzerinde çalışmaktadır. Fevzi Hazam yazarın yazan adlı bir kız çocuğu annesidir. Cemil Meriç'in iki ablasından Zehra Meriç hiç evlenmemiş, devlet memuriyetinden emekli olduktan sonra 1982 yılı sonunda Reyhanlı'da vefat etmiştir. Diğer ablası Nadide Köklü ise iki defa evlenmiş, üç erkek, dört kız toplam yedi çocuğu olmuştur. Cemil Meriç'in ablası ve yeğenleri Hatay'da yaşamaktadır. Hazırlayan Mahmut Ali Meriç, Dalyan, Ekim 1992 bu ülke, hakikati bulan başkaları farklı düşünüyorlar diye onu haykırmaktan çekiniyorsa hem budala hem de alçaktır. Bir adamın benden başka herkes aldanıyor demesi güç, şüphesiz hamasiden herkes aldanıyorsa o ne yapsın? Ve Yehova bunların hepsi tekavvim dedi. Konuştukları dil aynı. Giriştikleri işi yarıda bırakacağı benzemiyorlar. Gelin de toprağa inelim. Dillerini ayıralım şunların. Birbirlerini anlayamaz olsunlar. Ve Ademoğulları kentlerini kuramadılar. Oraya Babil dendi. Babil yani karışıklık. Tevrat sağ ile sol. Mefumların kah gülünç, kah korkunç maskelerle raksa çıktığı bir karnaval balosu, fikir hayatımız. Tanımıyoruz onları, nereden geliyorlar bilen yok. Firavunlara benziyorlar, kalabalığa çehrelerini göstermeyen piravunlara. Ve aynılarımız o meçhul heyulalar için ehramlara taş taşıyan birer köle kavga. İnsanla kader arasında değil artık, insanla kelime arasında. Rüyanları o bayraklaştırıyor. Yığınlar onun için yaşıyor, onun için dövüşüyor, onun için ölüyorlar. Kavga insanla kader arasında değil artık, insanla kelime arasında. Onun için ölüyorlar, mukaddeslerin rengine bürünen bir bukalemin kelime, semavi kitapların şeytanı ve en tehlikelileri toprağımıza doğmayanlar. Solla sağ bu karanlık kafilenin öncülerinden ikisi. Sol, Latincede meş'un, eski Almanca'da eğri demek. Cehenneme inen merdiven hep sola bükülür. Sağ, kibar ve imtiyazlı. Rabbin sevgili kulları sağında oturacaklar, diyor Tevrat. Solla sağın yeni bir hüviyetle politikaya sıçrayışı Fransız ihtilaliyle yaşıt. Napolyon orduları ihtilalin ideolojisini dünyanın dört bucağına taşır. İdeolojisini yani kelimelerini. Avrupa, Fransa'nın mirasına muhabbetle benimser. Aynı manevi iklim, aynı içtimai yapı. Önce, Burjuvazi'nin bayrağıdır sol. Sonra dördüncü sınıfın. Hürriyettir, terakkidir, müsavaattır. Sağa türbedarlık düşer. Türbedarlık yani ezeli değerlerin bekçiliği. Hangi ezeli değerlerin? ihtilal? İstibdadın tasfiyesiydi. Müjdeydi, ümitti, gelecekti. Sağ daima çekingen, daima korkak, daima sevimsizdir. Çekingendir çünkü maziyi temsil eder. Maziyi yani keyfiliği, kanunsuzluğu. Korkaktır, zira kanlı imtiyazların ve karanlık istismarların mirasçısıdır. Sevimsizdir, hangi mezarlığı ürpermeden seyredebiliriz ki? Avrupa'nın son iki yüzyıllık tarihi solun zaferleri, sağın hezimetleri tarihidir. Bize gelince, hudutlarımızdan salgın bir hastalık gibi girer sol, Arazı meçhul bir hastalık. Solcu, ilhamların en korkuncu olur. Büyüden meş'um, bedduadan netameli bir kelime. Sağ, daha nazlı, daha utangaç bir misafir. Ne zaman gelmiş bilen yok. Türk adaleti kimse tarafından belimselmeyen bu silik ve şahsiyetsiz kelimeyi pek ciddiye almaz. Ve çeyrek asır nebati bir hayat yaşar. Sağ. Sol, demokrasilerin zaferlerinden sonra yeni bir vekalet kazanır Avrupa'da. Günahlarından arınır. Bizde ele kasideler döşenilir. Naziliğine. Avrupa bütün cinayetlerini sağ yükler. Sağ yakın tarihin günahkar tekesidir. Kilisedir, cehalettir, faşizmdir. Batının en gerici partileri bu menfur vasıftan kurtulmaya çalışırken bizde mukaddesatçıların bayrağı olursa. Türk'ün alicenaplığı. Fil hakika bu kirli ve karanlık kelimenin dünyada bizden başka şefaatcisi, bizden başka elinden tutanı kalmamıştır. Sol, sağ, çılgın sevgilerin ve şuursuz kimlerin emzirdiği iki ifrit. Toplum yapımızla herhangi bir ilgisi olmayan iki yabancı. Solun halk vicdanında yarattığı tedaviler, casusluk, dar ağaçları, Moskova, sağın, Muphem sevimsiz, sinsi bir iki hayal. Hristiyan Avrupa'nın Hristiyan Avrupa'nın bu habis kelimelerinden bize ne? Bu maskeli haydutları hafızalarımızdan kovmak ve kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak. Her namuslu yazarın vicdan borcudur. Gerici kim? Canamarlarla dolu bir ormandayız. Yolumu ha Yolumuzu hayaletler kesiyor. Tara taramadığımız bir dünya bu. İthal malı mefhumların kaypak ve karanlık dünyası. Gerçek kelimelerin arkasında kayboluyor. Ne güzel tarif. Gerici bir toplumun gelişmesini sağlayacak hiçbir yeniliği istemeyen, her yönüyle eskiyi özleyen ve eski düzeni getirmeye çalışan kimse. Tarifin tek kusuru bu ucubenin hangi çağda, hangi ülkede yaşadığını söylememesi. Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanmak gericilikse her namuslu insan gericidir. 4. Murat'a Süleyman devrine dön diye haykıran Koçi Bey'den Reşit Paşa'ya kadar Osmanlı Devleti'nin bütün islahatçıları gericidir. Dante yaşadığı çağdan iğrenir. Bayrak eserini iki eseli hakikatin ışığında yazar. Kilise ve krallık. Dostoyevski maziye aşık. Dante gerici. Balzak gerici. Dostoyevski gerici gerici. Gerici. İlerici, düşünce hürriyeti bu mürevves kelimelerin esaretinden kurtulmakla başlar. Düşünce hürriyeti ve düşünce namusu, kelam bütünüyle haysiyettir. İlk kitap hafızadır. Şaman veya rahip yazanın icadından sonra da imtiyazlarını titizce korur. Fetihlerini uzun zaman yazıya dökmez. Nesilden nesile sözle aktarır. Sözle yani nazımla. Sırlar harflere tevdi edildiği zaman bile sokağın dili kullanılmaz. İlahiler manzum, büyüler manzum, destanlar manzum. Şairler yoğurmuş dili, düşünceyi şairler uysallaştırmış. Beşiğinde tanrıların dilini konuşmuş insan. Nazım en olgun meyvelerini verdikten sonra nesir doğmuş. Hantal, ürkek, acemi bir nesir. Nazım imkanlarını araştıran düşünce. Hatalarını bağışlatmak için musikinin yardımına muhtaç. Musikinin yani veznin kafiyenin. Nazım, ifadenin çocukluğu, sevimli ve serkeş. Nesir, bütün nazımları kucaklayan bir orkestra. Girift ve Kamil. Kur'an mensurdur. Yedi, askı şa yedi aşkı şa şairlerini secdeye kapandıran bir nesir. Büyük Nazımların çoğu nesirde de büyüktürler. Namık Kemal ve Haşim gibi ama istesnası bol bir kaidi bu. Hecenin en usta şairi Rıza Tevfik'tir. Nesillerinde ne kadar derbeder, ne kadar yavan. Genç naşirler Nazım'ın tesibinden geçseler şüphesiz ki üslupları daha derli toplu, daha tanınan, daha ölçülü olurdu. Heyhat ki Nazım perdazlığın tiryakilik gibi tehlikeleri de var. Bazen bütün dikkatini, bütün günerini nazımda tüketiyor sanatçı. Mısra haysiyeti oluyor. Cümle haysiyetsizliği. Oysa kelam bütünüyle haysiyettir. Bugünkü düz yazının ne edebiyatla münasebeti var, ne haysiyetle. Bel, cıvık, yüzsüz, kelimeler, ibarenin içinde tımarhaneden fırlayan akıl hastaları gibi konuş, koşuyor. Hepsinin sırtında aynı urba, bakışlarında aynı manasızlık. Nesir yok artık, Nazım var mı ki? Argo Argo kanundan kaçanların dili, uydurma dil, tarihten kaçanların Argo korkunun ördüğü duvar, uydurma dil şuursuzluğun Biri günahları gizleyen peçe, öteki irfanı boğan kement Argo yaralı bir vicdanın sesi, uydurma dil, hafızasını kaybeden bir neslin Argo her ülkenin uydurma dil ülkesizlerin Bizim kapitolümüz yok. Fransız akademisi hantal, tutucu, şekilperest ama duna, düne, yarına bağlıyor. Milli şuurun bir parçası hazineyi ejderler bekler. Kapitolu kazlar. Akademi Fransa'nın kapitolu, kırk kazlı bir kapitol. Fransız dilini barbarların istilasından o kazlar koruyor. Diderot'ya, Diderot'a göre. Bizim kapitolümüz yok ama kazlarımız var. Bu sevimli mahluklar mabedin bekçisi değil, kirleticisi. Tarih eserlerini iki, iki defa oynarmış. Önce trajedi, sonra komedi olarak. Roma'nın kazları heybetli bir trajedenin kahramanıydılar. Bizimkiler tatsız bir komedyanın aktörleri. Camus bir milletin hafızası. Camus. Eski sözlüğü kızıl bir külah geçirdiğini söyleyen Hugo... Tek kelime uydurmamış, sembolizmin üç silahşırı da öyle. Ama kullandıkları her kelime yeni, heyhat, batıda cinnet bile terbiyeli. Penelope'un örgüsü, batının en talihsiz fikir adamı, bir basül badel mevt hayaliyle avunabilir. Türk yazarı böyle bir teselliden de mahrum. Dil, Penelope'un örgüsü 24 saatte bir sökülüp örülüyor. Her kemal yeni. Edebiyatta yenilik ne demek? Her kemal yeni. Her beya fersude. Şiirden şuuru kovan ve nesri bir saralı tümceler tımarhanesine çeviren bu yeni ne bir cüceler edebiyatı ne bir mikro edebiyat rüştünü idrak etmeden kocayan nesillerin kendi kendini tahrip insiyakı. Yobaza düşmanlık. Yobaz şarkın nefis müdafaası. Yobaz samimiyet. Yobaz kendini bir nasa hapseten idrak. Bir nasa yani sonsuza. Yobaza düşmanlık tarihe düşmanlık. Yobaz biziz. En güzel taraflarımızda biz. İlginç. Izimler. Izimler idrakimize giydirilen deli gömlekleri. İtibarları menşelerinden geliyor. Hepsi de Avrupalı. Türkiye'deki hayalet. 89'a kadar kana, çamura bulanmış Avrupa'yı, İspanya'da İngilizisyon olmuş, Rusya'da çar. Avrupa'dan kovulunca bize sığınmış. Baş tacı etmişiz. Bi ve bakiri. bive biveyi Bakiri. 50 yıl düşünce yasaklanmış. İman, suç sayılırmış. Bu izim uğruna bütün izimlere düşman kesilmişiz. ''Onu her tehlikeden korumak için hapishaneler yükseltmiş, matbaalar kurmuş, mektepler açmışız. Yediklerden sızan her fikir süngü ile tepelenmiş. Kamuoyu o mabudenin şüpheli rakiplerini haklamak için iktidarla elele vermiş, kanun hiçbir itizale göz açtırmamış.'' Kah batıcılık olmuş, kah batı düşmanlığı. Her izin onun himayesinde sahneye çıkmış. Bu yedi cette yabancı alüftenin diz, dilimizde adı yok. Batı ob, obskürantizm demiş. Obskürantizm kocayıp dermansızlaşınca... Surların ardında bekleyen tefekkür bulanık bir sen gibi boşanmış ülkeye Beyni iyiliş edilen nesiller büyük bir susuzlukla bu kirli sulara eğilmiş Ve düşünce mahiyeti meçhul içki gibi çıldırtmış herkesi 45 milyon 45 milyona düşman kesilmiş Ob Obskürantizm heyyulası yok edilemedikçe herhangi bir diriliş hayaline kapılmak çılgınlık Slogan İlkel'in ideolojisi. Karanlıkta kavga olmaz. İdeolojiler uçurumları aydınlatan hırsız fenerleri. İstemesek de onlara muhtacız. Kaos, kosmos yapan insan zekası. Tecrübelerini ideolojilerde sergilemiş ideolojiye düşmanlık tek izme teslimiyettir. Vafis Tizme, obskürantizme, ideolojiler siyaset dünyasının haritaları. Haritasız denize açılınır mı? Ama harita tehlikeli bir yolculukta tek kılavuz olamaz. Pusulaya da ihtiyaç var. Pusula, şuur. Tarih şuuru, milliyet şuuru, kişilik şuurudur. İdeolojilerin peşine takılanlar pusulasızdırlar. Gemi yakayalar. Çarptı ya da batağa saplandı. İdeolojilerin ışığına göz yumanları sloganlar yönetir. Karanlık kinlerin birbirine saldırttığı çılgın sürülerin savaş çığlığıdır. Slogan. İlkelin, budalanın, papağanın ideolojisidir. Slogan. Düşünce ile çığlık bağdaşmaz. Şuurun sesi çığlık değildir. Yabani bağırır. Medeni insan konuşur. Bu çocuklar yıllarca konuşturulamadı. Hınçlarını 3-5 kelime ile suratımıza çarptı. Fil dişi kuleden bölümünden çıkarıp buraya yerleştirdik diye bir dipnotumuz var. İdeolojileri yasakladığımız için hışınlarına uğradık. Demokrasinin demopedi olduğunu kimse düşünmedi. Aczin hürriyetperverliği yalanların en namussuzu. Bahşedilen hürriyet ölmek ve öldürmek hürriyeti. Toprak sarsılıyor. Hep birden esveli safiliğine yuvarlanmak istemiyorsak gözlerimizi açmalıyız. İnsanlar sloganla güdülemez. Düşünceye hürriyet, sonsuz hürriyet. Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız. Bütün ideolojilere kapı açmak, hepsini tanımak, hepsini tartışmak ve Türkiye'nin kaderini onların aydınlığında fakat tarihimizin büyük mirasına dayanarak inşa etmek. İşte en doğru yol. Bu bir firar, bir kabil kompleksi. Her dudakta aynı rezil şikayet. Yaşanmaz bu memlekette. Neden? Efendilerimizi rahatsız eden bir toz bulutu, bu lağım kokusu, bu insan ve makine uğultusu mu? Hayır. Onlar Türkiye'nin insanından şikayetçi. İnsanından yani kendilerinden. Aynaya tahammülleri yok. Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmazlaştıranlardır. Türk aydını Kitab-ı Mukaddes'in serseri Yahudisidir. Hangi Türk aydını? Kaçanlar ne Türk ne aydın. Bu firar bir kabil kompleksi. Sen biraz gelişmişsin. Kıtaları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik, kelleler damla, damlardı kılıcımızdan. Bir, va, bir biz vardık cihanda, bir de küf var. Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamlar. İhtiyar dev mazideki ihtişamından utanır oldu. Sonra utanç unutkanlığa bıraktı yerini. Ben Avrupalıyım demeye başladı. Asya bir cümdüz zamlılar diyarıdır. Avrupalı dostları acıyarak baktılar ihtiyara ve kulağına hayır delikanlı diye fısıldadılar. Sen biraz gelişmişsin. Ve bir Hristiyan batının göğsümüze iliştirdiği bu idam yaftasını bir nişanı zişan gibi gururla benimsedi aydınlarımız. Avrupa'nın yeni bir ihraç metaı. Batıllaşma miti eskiyince yeni bir yalan çıktı sahneye. Daha doğrusu aynı nazenin taze bir makyajla arzu endam etti. Fil hakika, siyamızın şerefine şampanya şişeleri patlattığı bu sözde bakire tanzimattan beri tanıdığımız batılılaşmanın ta kendisi. Çağdaşlaşmak, Avrupa'nın yeni bir ihraç metali, kokain ve LSD gibi şuuru felce uğratan bir zehir. Çağ dışılık, ithamı, iftiraların en alçakçası, en abesi Aynı çağda muhtelif çağlar vardır Çağdaşlaşmak neden Hristiyan batının putlarına per perestiş olsun? Bu kendi derisinden çıkmak, kendi mukaddeslerini inkar etmek ve peşin peşin köleliğe razı olmak değil mi? Biz apayrı bir medeniyetin çocuklarıyız Düşman bir meneniyetin bambaşka ölçüleri olan çok daha eski, çok daha asil, çok daha insanca bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Çağdaşlaşmanın halk vicdanında adı asrileşmektir. Asriyleşmek yani maskaralaşmak. Yavurlaşmak, kırk yıllık kâniğinin yani olamayacağı Türk'ün aklı selimi için bedahetlerin bedaheti, bir medeniyetin başka bir medeniyete istihale edemeyeceği Dani, Danilevski'den beri bir kaziyeyi muhakeme asaletini kaybeden irfan, irfanı hisarla kuşatmış doğu, mabede bezirgen sokmamış, yıllarca davar gütmüş, odun taşımız çömez. Meş Çetin imtihanlardan sonra tutuşturmuşlar eline. Emanetleri ehline tevdi ediniz demiştin. Mürit, ceset, can, mürşidin nefesi. Hint'te hocaların soyadı taşınırmış. Karabetlerin en mukaddesi şakirtle Üstad arasındaki bağ. Asırlar geçti, birer birer söndü meşaleler, İrfa nasaletini kaybetti, Hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntılarına yeni bir at bulduk, kültür. Genç kuşaklar batının bit pazarlarından ithal edilmiş bu hazır elbiselere küçümseyerek bakıyor. Hoca öğretmen oldu, talebe öğrenci. Öğretmen ne demek? Ne soğuk, ne haysiyetsiz, ne çirkin kelime. Hoca öğretmez, yetiştirir, aydınlatır, Yaratır. Öğrenci ne demek? Talebe isteyendir. İsteyen, arayan, susayandır. Dergi hür tefekkürün kalesidir. Şöhreti fethe koşan bir aydınlar ordusu. Kimi yan yolda kalacak, kimi yol değiştirecektir bu akıncıların. Belki hiçbiri varamayacaktır hedefe. Genç düşünce dergilerde kanat çırpar. Yasak bölge tanımayan bir tecessüs, tanımayan daha doğrusu tanımak istemeyen, en çatık kaşlılarında bile ki insanı gülümseten bir itimatı nefs. Dünyanın kendisiyle başladığını vehmeden bir saffet var. Tamurcukların vatikar gururu. Bir şehrin iş sokakları gibi mahrem ve samimidirler. Devrin çehresini makyajsız olarak onlarda bulursunuz. Müzeden çok, antikacı dükkanı mühmel ve derbeder. Kitap istikbale yollanan mektuptur. Smoking giyen, heyecan, mumyalanan tefekkürdür. Kitap ve gazete, biri zamanın dışındadır, öteki anın kendisi. Kitap beraber yaşar sizinle, beraber büyür, gazete okununca biter. Kitap fazla ciddi, gazete fazla sorumsuz. Dergi, hür tefekkürün kalesi, belki serseri ama taze ve sıcak bir tefekkür. Kitap, çok defa tek insanın eseri, tek düşüncenin yankısı, dergi bir zekalar, lar, zekalar topluluğunun bir neslin vasiyetnamesidir. Dergi vasiyetnamesi, daha doğrusu mesajı. Kapanan her dergi kaybedilen bir savaş hezimet veya intihardır. Kitap çok defa tek insanın eseri, tek düşüncenin yankısı, dergi bir zekalar topluluğunun. Bir neslin vasiyetnamesidir dergi. Vasiyetnamesi daha doğrusu mesajıdır. Bizde hazin bir kaderi vardır dergilerin. Çoğu bir mevsim yaşar, çiçekler gibi. En talihlileri bir nesle seslenir. Eski dergiler ziyaretçisi kalmayan bir mezarlık gibi. Anahtarı kaybolmuş bir çekmece gibi. Sayfalarında hangi hatıralar silmiş, hangi ümitler, hangi heyecanlar gizlenmiş, merak eden yok. Mecmua-i Mecmua Fünun 1863 ve 1865 dönem yıllarında yayınlanmıştır. Tam bir mektep diyor Tampınar. Bu mecmua bizde Büyük Fransız Ansiklopedisi'nin 18. asırdaki rolünü oynar. Ne garip mukayese, Fransız Ansiklopedisi yükselen bir sınıfın kavga silahıydı. Nasları devirmek de amaç, nasları yani kiliseyi. Mecmuayı Fünun bir avuç bürokratın naşire efkanıdır. Daha doğrusu batıdan ithal edilen posa fikirlerin sergilendiği bir meydan. Ne milleti temsil eder ne içtimai bir sınıfı. Bununla beraber düşünce tarihimizin bir sayfasıdır. Bedbaht ve veya bahtiyar bir sayfası. Hangimizde koleksiyonu var? Dergiler. İkinci meşrutiyette bir hidabet, hitabet kürsüsüydü. Hitabet kürsüsü veya bayrak. Altın çağları yeniden yeni harflerin kabulü ile sona erdi. Eski okuyucularını kaybettiler. Yeni okuyucu nesillere yetişinceye kadar devletten yardım beklemek zorunda kaldılar. Cumhuriyet İntelijansiyansının en acil vazifesi maziyi tasfiye ve hali takviyeydi. Takrir-i Sükun Kanunu'ndan 1940'lara kadar dergilerimiz hiçbir aşırı düşünceye, daha doğrusu düşünceye yer vermezlerdi. Sonra zaman zaman çığlıklar duyulur. Tek parti devrinin kesif ve kasvetli havasını dağıtmaya çalışan çığlıklar. Nihayet politika haftalık kavga dergilerine görülmemiş bir alaka sağlar. Ve bu hayhuy içinde sesi bütün kısılan edebiyat, birkaç zavallı dergenin soluk sayfaları arasında nebati bir hayat yaşar. Batı dergileri dergenin vatanı İngiltere. Hangi dergenin? Dergi korkak, pısırık bir kelime. Mecmuanın kötü bir tercümesi. Mecmuada bir edep, bir asalet var. Cami ile, camia ile, cemiyetle akraba. Dergi düşünmez, haykırmaz, dövüşmez, toplar. Neyi? Sorumluluktan kaçanları. İngiltere'de ilk dergi 1749'da çıkar. Bu ülke, Cemil Meriç, 6. bölüm. Cyrus'ın bir sözü, suçluyu affeden hakim kendini mahkum etmiş olur. Romantizmin bütün devleri Buloz'un dergisinde boy gösterirler. Romantizmin ve Fransız diplomasisinin. Bu 100 bin sayfalık hazinede ihtişam ve sefaletiyle bütün Fransız burjuvazisi yaşıyor. Geçen asrın Fransasını resmi diplomatlarından çok bu dergi tanıtmış dünyaya. Revu, Destox, Mondes'un iki ayağı var diyor bir yazar. Edebiyat ve politika. Politika sağ ayağı, Fil Hakika kendini şöyle tanıtıyordu. Dergi ilk sayfasında. Çağımız gerçeklere yönelen bir çağ. Politika, müsbet bir ilim. Naziriyeden usandık. Başka ülkelerde neler olup bittiğini araştıralım. Onların tecrübelerinden faydalanalım. Buloz derginin pencerelerini bütün dünyaya açar. Politika alanında kalem oynatanlar Fransa'nın en tanınmış diplomadandır. Dergide tarihimize ışık tutacak çok değerli makaleler var. 1834'te 350 adet abonesi vardır derginin. Oysa romantizmin bütün büyük şöhretlerini toplamıştı dergi. Abone sayısı 1843'te 2000'e. 1868'de 25.000'e çıkar. Baba Blos 1877'de ölür. Oğlu Charles Blos aynı gelenekleri devam ettirir. 1893'te Brunet başı, başına geçer derginin daha sonra Reine Dommik dergi kişiliğini bu dört titiz ve şuhlu idareciye borçludur. Fransa'nın milli müesseselerinden biri akademi gibi ve akademi gibi sert tenkitlere, insafsız alaylara hedef olur. Edebiyatı tezgahlara, raflara ayırmakla, dehayı ezmekle suçlandırılır. Flaubert bu şöyle çekiştirir. Getirilen her yazıyı düzeltme hastalığı var adamda. Bu yüzden hiçbir eserde orijinalite kalmıyor. Geçenlerde Turgenev anlattı. Buloz son hikayesinin bazı yerlerini makaslamış. Gözümden düştü Türgenye. Yazıyı Buloz'un suratına atacak. Herife iki de tokat akşettikten sonra bir güzel tükürecek di yüzüne. George Sand da sesini çıkmıyor, çıkarmıyormuş tahsihlere. Böyle dahiler için taviz değil. Adeta namussuzluk bu. Mademki yazıyı götürmüşsünüz, Demek ki beğeniyorsunuz. Elinizden geleni yapmış, sayfalara bütün ruhunuzu dökmüşsünüzdür. Karışmak kimin haddine? Mao Sant çok daha insafsız. Bir aydını küçülten üç şey var. Akademi akademi üyeliği, Legion Honor nişanı, Revue des Stox Mondes yazarlığı. Ama nesiller birbirini izliyor dergide, meşale sönmüyor. Batıda inkar bile bir kabul, İhtilaller birer kopuş değil, birer koşuş. Revue des dogs mondes hala çıkıyor. Yalnız Revue des dogs mondes mu? İşte 90'ını dolduran bir başka dergi. Dergiyi robot kurmuş. Üstadımız henüz çiçeği burnunda bir felsefe doktoru. Çağdaş İngiliz psikolojisi 1877 yılında. Çıkmış ile Schopenhauer'ın felsefesi O zamana kadar basılan başlıca eserleri Felsefe dergisi Çağdaş düşüncenin bu bütününü sunmalıdır Ribot'a göre Onun için dergi Kapışını bütün felsefelere açmış Kapısını bütün felsefelere aç, açmış Bütün felsefelerin amacı bir değil mi? Bu kürsüde her fikir sesini yükseltebilmesi gerekiyor Amaç insanı tanımak Birinci keman Psikoloji Dergi, tabiat ilimleriyle felsefe tarihine geniş yer veriyor. Şiari, tecrübe, metafizikçiden bile vaka istemektedir. İlk yazı, Hippolyte Tane'nin, çocuklarda ve insanda dil. Sonra dost isimler, Janet Spencer Wundt, bir kelimeyle bütün batı. Bütün batı mı? Düşünce çangılığında yolumuzu aydınlatan hırsız feneri, tecessüs. Her çağın herkül sütunları var. Rivot'un dergisi bütün hürriyetçi iddialarına rağmen 1894'te 4'e kadar sosyalizme kapalı gibidir. O milletler arası derginin sütunlarında bir İslam düşüncesi, bir Hint düşüncesi de yok. Ölümde bir başka derginin heybetli ciltleri. Revu Dövme et Moral yıl 1893. Robotun dergisi 18 yaşında. Yani derginin giriş yazısı, Revo sayfalarını müsbet ilimlere de açmış. Biz yalnız felsefeyle uğraşacağız diyor. Aklın ışığı her çağdakinden daha zayıf ve titrek. İnsanlığın yolunu kim aydınlatacak? Dergi hür düşüncenin arenası olmak istiyor. Hangi hür düşüncenin? Sayfaları akıldan yana olan herkese acıkmış. Herkese yani kalıplaşan, köşelerini kaybeden her düşünceye. Çağımız bu dergilerin dışında doğmuş. Bunlar birer kilise. Hür bir düşünce bir itizar ama kilise olmadan itizal olamaz. Önümdeki koleksiyon Said Halim Paşa'nın kütüphanesinden geliyor. Rıza Tevfik Paşa'nın felsefe hocasıydı. Kamusu felsefe yazarı geniş tecessüsüne rağmen mabedi pencerelerinden seyreder. İçeri girmez. Daha sonrakiler mabedin varlığından bile habersiz. Kitap Her toplum bir kitaba dayanır. Ramayana, Neşideler Neşidesi veya Kur'an. Senin kitabın hangisi? Dostoyevski Avrupa'yı kendimizden çok daha iyi tanıyoruz diyor. Biz ne kendimizi tanıyoruz ne Avrupa'yı.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 Susam ve Zambaklar Raskin'in en çok sevilen en çok okunan kitabı şöyle diyor Raskin kendimize dost seçeceğiz en iyilerini seçmek istiyoruz ama nerede bulacağız o dostları kaç kişiyi tanıyoruz her istediğimizle tanışabilir miyiz talihimiz yar olursa uzaktan görebiliriz. Büyük bir fil dişi kuleden alarak buraya yerleştirmeye uygun gördüğümüz bu oldukça uzun yazıyı ikiye bölerek ikinci bölümüne bir de başlık ekledik. Şairi sesini duyabilirsek ne devlet? Bir bakanın odasında 10 dakika kalmak, bir kraliçenin bakışlarını bir saniye üzerimize çekmek, ümit edeceğimiz bahtiyarlıkların en büyüğü ama hep buna benzer mesut tesadüfler peşindeyizdir.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 Geçici olanlar, kalıcı olanlar, geçiciler, faydalı veya tatlı birer konuşma, seyahatnameler, hatıralar, bunlar kitaptan çok bir nevi mektup, bir nevi gazete, kalıcı kitap, sohbet değil, yazıdır. Birkaç sayfaya sığdırılmak istenen bütün bir hayat. Ebediyete yollanan mesaj, kimsenin söylemediği ve söyleyemeyeceği gerçek. Yazar o birkaç sayfayı kaleme almak için gelmiştir dünyaya. Mümkün olsa taşa kazır fikirlerini. Kütüphane, bütün çağların, bütün ülkelerin ölümsüzleri ile dolu. Bu ulular bezmine kabul edilmenin tek şartı liyakat. Mabede bayağlar giremez, diriler naziktir, ölümsüzlük, özümsüzler titiz. Gerçekten severseniz konuşurlar sizinle. Bir kitabı okurken ne güzel kitap dersiniz. Yazar da tıpkı benim gibi düşünmüş, yanlış Şöyle demeniz gerekirdi. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim ama galiba doğru. Yahut belki şimdi anlayamıyorum birkaç gün sonra anlarım. Önce teslimiyet, anlamak cehdi, sonra hüküm. Yazarın gerçekten değeri varsa düşüncesini bir hamlede kavrayamazsınız. Söylemek istediklerini bütünüyle söyleyemez yazar. Söylemek de istemez. Gizler, istiarelere başvurur. Güzel sabahları kuca kucaklayan sis gibi güzel eserleri saran bu sis de tabii. Düşünceye cazip ve parlak bir biçim vermek küçültür düşünceyi. Büyük yazar içinden gelen sisi olduğu gibi haykırandır. Kelimeleri kullanırken avamın hoşuna gidip gitmeyeceğini düşünmez. Derin bir düşünceyi anlamak, o düşünceyi kavradığımız anda derin bir düşünceye sahip olmaktır. Kendi içine, kendi kalbine inmektir. Nesneleri bulutlar arkasından görürüz. Düşünmek bu sisleri yırtarak aydınlığa varmaktır. Yazar düşüncesini yardım olsun diye sunmaz. Bir mükafattır bu. Layık misiniz değil misiniz anlamak ister. Tabiat da öyle değil mi? Altın neden toprağın derinliklerinde? Okurken araştırmaya çıkacağınız malen yazarın düşüncesi veya niyeti, araçlarınız zeka ve bilgi. Kayayı kıracak madeni eriteceksiniz önce kelimeyi fethedeceksiniz sonra heceleri harfleri bir aydın yabana dil yabancı dil bilmese olur çok kitap okumasına da ihtiyaç yok yeter ki ana dilini gerçekten bilsin kelimeleri şecereleri tanısın asıl olanları adilerinden ayırsın karanlık kelimeler vardır arılar gibi vızıldayan kelimeler taşıdıkları hiçbir düşünce yoktur. Kimse tarafından anlaşılmazlar ama yine de herkesin ağzındadırlar. Onlar için yaşanır, onlar için ölünür. Hayalizm, hayalimizin rengine bürünürler. Göremeyiz onları, pusudadırlar. Ve bir atılışta parçalar bize. Dilimizin her kelimesi başka bir dilden gelmiştir. Nice ülkeler dolaşmıştır bize gelinceye kadar. Ciddi olarak okumak isteyen Yunan alfabesini öğrenmeli. Raskin İngilizlere söylüyor bunu. Tırnak içinde. Her dilden lügatlar bulunmalı kütüphanenizde. Okuduğunuz metinde hiçbir karanlık kelime kalmamalı. Büyükler bay meclislerine kabul etmezler. Bayağı hissetmeyendir. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayandır. Akıl doğruyu gösterir. İyi ile kötüyü ayıran gönül. Büyük ölülerin dostluğuna iyi ile kötüyü birbirinden ayırmak için de koşmalıyız. Gerçek bilgi disiplinli ve denenmiş bir bilgidir. Gerçek heyecan imtihandan geçmiş bir heyecan. İlk coşkunluklar boştur, aldatıcıdır. Kapıldınız mı uzaklara sürükler sizi. Duygunun asaleti kuvvet ve isabetindedir. Açılması yasak bir kapıyı zorlayan çocuğun, efendisinin eşyalarını karıştıran uşağın tecessüsü terbiyesiz bir te tecessüstür. İnsanlığın bilgi susuzluğunu gidermeye çalışan tecessüs asil, Bizi bir dedikodunun teferruatına zincirleyen alaka, serseri bir alaka, can çekişen bir toplumun acılarına ortak eden alaka, insan can. İngiliz hodgamdır, heyecansızdır, bir millet değil, bir yığındır. Yığını kolayca kandırabilirsiniz, duyguları hiçbir temele dayanmaz, yığın düşünemez, maruz kalır. Nezleye yakalanır gibi tutulur bir fikre. Ateşi yükselince aslanlaşır, nöbet geçince her mukaddesi unutuverir. Büyük bir milletin duyguları ölçülü, düzenli, devamlıdır. Okumaktan hangi hakla söz ediyoruz? Okuma terbiyesinden önce çok daha mühim, çok daha acil disiplinlere muhtaçız. Böyle bir ruh haleti içindeki insanlar nasıl, neyi okuyabilirler? Büyük bir yazarın tek satırını anlamaları imkansız. Kendini yağın haline getiren bir millet payidar olamaz. Tek kaygısı para olan bir yığın yaşayamaz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Kitaba harcadığımız parayı atlar için harcadığımızla kıyaslarsak yerin dibine girmemiz gerekmez mi? Kitap sevene kitap delisi diyoruz. Kimseye at delisi dediğimiz yok. Kitap yüzünden sefalete düşen görülmemiş, at uğrunda iflas eden edene. İngiliz milletinin içkiye verdiği para kitaba verdiğinin kaç misli hiç düşündünüz mü? En güzel kitap bir kalkan balığı fiyatına. Alan nerede? Umumi kütüphaneler resmi ziyafetler kadar pahalıya mal olsaydı hükümetimizin daha çok iltifatına mazhar olurdu şüphesiz. Kitaplar bileziklerin onda biri kadar etse beyefendilerimizle hanımefendilerimiz arada bir okumak hevesine kapılırdı belki. Birçokları kitabı ucuz olduğu için almaz. Düşünmez ki kitabın tek değeri okunmasındadır. Bir değil, birçok defalar okunmasında, çizilmesinde, tanınmasında. Felaketimizin kaynağı kültür yokluğu. Bizi helak eden ne ahlaksızlık, ne bencillik, ne kafamızın ağır işlemesi. Bir öğrenci kayıtsızlığı içindeyiz. Hoca tanımadığımız için yardım görmemize imkan yok. Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Olgunlaşmak, kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekanın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 Şimdi başka bir tahıl söz konusu, daha nefis, daha besleyici bir ekmek sağlayacak bir tahıl, o da susam. Bu susam, kapıları açan büyü, harami mağaralarının kapılarını değil, hükümdar hazinelerinin kapılarını, kitap okumak üzerine. Susam ve zambakları prost çevirmiş Fransızcaya, Raske'nin bahçesine oldukça uzun bir revaktan gidiyoruz.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 Kanatlanırken gündeliğe, bayağıya, alışılmışa takılıp kalan bir dikkat ne kadar zavallı. Okumak iki ruh arasında aşikâne bir mülakattır. Her yabancı intiba huslatın büyüsünü bozar. İster güneş ışıldasın gök, gök kubbede, ister duvarda bir petrol lambası yansın. Pencerede şakayan kuşlardan bize ne? Reel olan tabiat değil, kitaplarda görülen rüyadır. Meçhule açılan bir kapıdır kitap. Meçhule yani masala, esrara, sonsuza. Prosta dönelim. Okumak başka, sohbet başka. Okurken bir başka düşünceyle temas halindeyiz. Ama tek başımıza mıyız? İnsan fikri bakımından çok daha güçlü. Konuşma bu gücü dağıtır. Okurken sadece ilham alırız. Kafamız dilediği gibi çalışır. Hem yalnızız hem beraber. Bir nevi mucize.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 Bu kanma bilmeyen susuzluk insanın alın yazısı değil mi? Şüphelerimizi, treddütlerimizi, arzın ve zamanın büyük büyük zekaları çözmezse, dar bir coğrafyanın ve hasis tesadüflerin karşımıza çıkardığı bir insan nasıl çözebilir? Kitap denen uçsuz bucaksız okyanusta daima yeni keşifler yapmak kabil. Hangimizin irfanı o sonsuz belkiyle boy ölçüşebilir? Şairlerin coşkunluğu bize de geçer ama bu heyecanın manasını anlayamayız. Çizdikleri tablolarda bildiğimiz dünyadan çok başka bir dünyayla karşılaşırız. Bu manzaralar harikuladedir. Çünkü bir dahinin dikkatini çekmişlerdir. Serseri ve kayıtsız bir dikkat tesadüfen o manzaralar üzerinde durmuş. Tasvir sanatının en büyük hüneri siz Sanatçının görevi, tabiatı örten çirkinlik ve manasızlık örtüsünü şöyle bir vermek. Bak ve gör demek bize, sonra kaybolmak. Yalnız o kadar mı? Okuyucularını bu sihirli alemde adım adım dolaştıran yazarlar da var. İskoçya, Walter Scott'ın cazibesine yakalananlar için kendi vatanlarından daha canlı, daha gerçek, daha iyi bilinen bir dünyadır. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Peki ama o meşhul alemin tekevvüğününde payı yok mu okumanın? Hiç dün iç dünyamızın sınırlarını genişleden kitap değil mi? Prost devam ediyor. Okuma zihni hayatı uyandırmalı. Yerini almamalı onun. Başkalarının hazırladığı bir bal değil hakikat. Onu kitap sayfalarından toplayamayız. Kafamızın ve gönlümüzün iç hamleleri ile fethedebiliriz ancak. Doğru. Zihin arı, kitap çiçek... Dış dünya kova. Aydın okumak için okur, kitaba kitap olduğu için perestiş eder. Bulduğunu yükler hafızasına, sindiremez, hayatına katamaz, kendi kendini zehirler. Bu fetişist saygı zararlıdır ama çok yaygındır da. Bu edebi hastalığa büyük adamlar daha çok tutulurlar. Düşünce ile doğrudan doğruya temas etmedikleri zaman kitaplarla beraber olmaktan hoşlanırlar. Zaten kitaplar da onlar için yazılmış değil mi? Büyük zekalar kitabidirler ama bu kitabiliğin bir kusur olmasına mani değildir. Kitabilik zekadan çok hassasiyet için tehlikeli. Dahi her okuduğunu tenessül eder. Kendi malı olur fikirler. Bir kucak odun küçük bir ateşi söndürür. Büyük bir ateşi daha da canlandırır. Aşağı yukarı ayrı yıllarda bir başka düşünce adamı çok daha haşin, çok daha insafsız bir makale yayınlıyordu. Psikolog romancının Revue Psikoloji'de çıkan bu yazısı Okum, okumamış olmasına imkan var mı? Okuma hastalığı ser levhalı makale şöyle başlıyor. Bütün medeni ülkelerde aynı şikayet okumuyoruz. Kitaplar çoğaldıkça okuma sevgisi azalıyor. Ama yine de birçokları için okuma bir hastalık. Böyleleri incelemek, düşünmek, dinlemek, eğlenmek için okumaz. Okumak için okur. Ne sanat heyecanı aralar ne zekalarını geliştirme emelindedirler. Çok okurlar, ellerine geçeni okurlar. Sabırsızdırlar. Sırtlarından bir yük atmak isterler sanki. Okuduklarını reddetmek veya tartışmak ihtiyacını duymazlar. Kitap kapanır kapanmaz içindekiler unutulur. En büyük zevkleri kitap değiştirmektir. Her matbaaya saldırırlar. Kimi yarısını okur kitabın, kimi yalnız sonuna bakar, kimi de baştan bir başa okur. Baştan başa okur. Mesela gazete tiryakileri. Okur gibi yapanlar da cabası, hepsi de rüya görür gibi okur. Bu tiryakilik tembelliğin maraz, marazi bir şeklidir yazara göre okuma delisi birçok şeyleri anladığını vehmeder başkalarının sözleriyle yetinmek her konuda başkasının anlayışına başkasının fikirlerine başvurmak alışkanlıkların en kötüsü kitapta okudum gazete yazıyor gibi sözler iradenin ve kişiliğin yokluğunu gösterir aşırı ve düzensiz okuma hafızayı düşünce mekanizmasını bozar hasta gündelik hayattan kopar Çevresinde olup bitenleri göremez, anlayamaz. Marazı okumanın belirtilerinden biri hafıza zayıflamasıdır. Hasta gerçek hadiseleri unutur, okuduklarını hatırlar. Realiteden uzaklaşır, kitaptaki olaylara bağlanır. Düşünceleri birbirine karışır, kendi başına muhakeme edemez olur. Yazar söylediklerini şöyle hülasa ediyor. Okuduğunu tahlil etmeyen, daha önce okuduklarıyla karşılaştırmayan Her an kendi kafasını kullanmayan zekasını mahveder Okumak sayfanın bütününü, cümleleri, kelimeleri anlamaktır Dikkat gevşeyince gölge düşünceler kalır kafada Çabuk okuyan dikkatini tekstif edemez Makalenin yazarı bu çeşit okumayı gerçek bir hastalık olarak vasıflandırır Okuma ile zehirlenenler uykularını kaybederler Uykusuzluk psikoz başlangıcıdır bu hastalık da afyon ve esrar gibi rüyalara, hayallere, sanrılara yol açar. İlletin bir başka tezahürü de mektup yazma, daha doğrusu yazı yazma hastalığıdır. Freud'a göre nevrozların başlıca hatta biricik kaynağı cinsi hayattır. Felsefe dergisinin psikolog muharirine göre marazi okuma. Ne gariptir ki şimdiye kadar hiçbir sinir hekimi bu vahim hastalığı incelememiş. Asırbaşı ruhiyatın kahramanlık çağı. Kimi? Fransız şiirini tereddi ile pasıflandırır hekimlerin, kimi sosyalizmi hastalık sayar. Bu dikkate layık makalenin aynı ile malul olduğunu düşünüyoruz. Maraziye okuma sebep midir, netice mi? Başka bir tabirle insanlar sinir hastası oldukları için mi realiteden kaçar, kitaba sığınır, yoksa uykularını kaybettikleri, kitaba iltica ettikleri için mi sinir hastasıdırlar? Don Quixote'u çıldırtan kitap mı, Don Quixote çılgın olduğu için mi kitap deli, delisi? Prost'a dönelim. Okumak da bir dostluk kurmak diyor Prost. Diğer dostluklardan farklı samimiyetinde. Konusu bir ölü, bir uzaktaki. Bunun içinde hasbi ve iç acıcı. Çirkinliğinden sıyrılmış bir dostluk, saygı, şükran, bağlılık dediğimiz ve o kadar yalanla karıştırdığımız bütün o merasimler, bütün o nezaket gösterileri kısır ve yorucu. Dostluklarımız çok defa tesadüfün eseri, bir sempati başlangıcı, düşünülmeden söylenmiş bir söz, yanlış anlaşılan bir iltifat, yazdığımız ilk mektuplar müebbeden çözemeyeceğimiz bir alışkanlıklar ağının ilk düğümleri. Okuma dostluğu ilk saf haline irca eder. Kitaplarda merasime ihtiyaç yok. İstersek akşama onlarla geçiririz, istersek çok defa istemeyerek ayrılırız onlardan. Hakkımızda ne düşünecekler acaba? Bir patabazsızlık mı yaptık falan? Hoşlandılar mı bizden falanı görünce bizi unutacaklar mı gibi saf ve sakin bir dostluk ne alayişe lüzum var ne gevezeliğe. Sükût içinde bir kaynaşma, bir kendi kendimizle baş başa kalış. Sükût, söz gibi kuzurlarımızın, sırıtışlarımızın izini taşımaz. Yazarın düşüncesi ile kendi düşüncemiz arasına egoizmleri sokmaz. Konuşmayı yabancı unsurlarla zehirlemez. Kitap sahiden kitapsa dili de saftır. Yazar yabancı cisimleri ayıklamış, düşüncesini olduğu gibi sunmuştur bize. Her cümlesi bir sonrakine benzer, aynı ses, aynı perde. Yazan, aksettiren bir ayna. Zeka geliştikçe artar bu sevgi. Tehlikeleri de azalır. Sıhhatli bir zeka kitapları çalışmalarına tabi kılar. Onun için eğlencelerin en asilidir okuma. Daha doğrusu en asilleştiricisidir. Kitap zekayı kibarlaştırır. Hassasiyetimizle düşüncemizi ancak kendi içimizde zihni hayatımızın derinliklerinde geliştirebiliriz. Ama zekanın tavırlarını efendileştirmek için okumak zorundayız. Bazı kitapları edebiyat ilminin bazı inceliklerini bilmemek, dahiler için bile fikri bir avamlık işareti, kibarlık ve asalet, düşünce dünyasında da bir nevi alışkanlıklar, bir gelenekler mirasından ibaret. Tercüme Tercüme ya soluk bir fotoğraf diyor kitap yahut sadakatsiz ama renkli ve canlı bir taklit. Tercüme bir yaratış bence. Şiir gibi, deneme gibi ama onlardan çok daha güç. Edebiyatçılar hiç olmasa 10 büyük şair, 10 büyük romancı, 10 büyük tiyatro yazarı üzerinde anlaşabilirler. Hangimiz 10 büyük mütercim sayabiliriz? Evet. Tercüme sanatların en gücü. Başka bir iklimde, başka bir çağda doğan düşüncenin kendi toprağımızda dirilmesi. Yalnız düşüncenin mi? Tercümede lafza teslimiyet, ihanetlerin en büyüğü. Çeta bir Yant Milton tercümesi üzerinde 35 yıl çalışmış. Yine de başarılı sayılmıyor tercümesi. İbret alalım. Voltaire tercüme, mütercimi uşağa benzetir. Kendini efendisinin yerine koyan uşağa. Yanlış. Üstat mütercimle tercümanı karıştırıyor. Mütercim mutlakı arayan bir çılgın felsefe taşını bulmaya çalışan bir simyagerdir. Bir sizifostur belki, bir haber taşıyıcısı değil. Rivarol için bir üslup temrinidir tercüme. En büyük faydası insana kendi dilinin imkanlarını tanıtmasıdır. Belki doğru ama hakikatin bütününü kucaklamıyor bu hüküm. Tercüme bir fetihtir. Yalnız dili değil, düşünce ve hassasiyetin grift dünyasını da zenginleştiren bir fetih. Divan Edebiyatı'nda roman. Divan edebiyatında roman yok. Niçin olsun? Batının ilk romanlarından biri topal şeytan, kahraman evlerin damını açar, bizi yatak odalarına sokar. Roman başlangıcından itibaren bir ifşadır. Osmanlı'nın ne yaraları vardır, ne yaralarını teşhir etmek hastalığı. Hikayeleri ya bir cengaveri ebedileştirir, ya hisse alınacak bir kıssadır. Romanın Burjuvazi ile doğduğunu söylerler. Burjuvazi, Arupa'nın imtiyazı, daha doğrusu yüz karası. Bir kelimeyle roman, başka bir dünyanın başka bir ruh ikliminin, başka bir toplumun eseri. Daha zavallı bir dünya, daha dişi bir manevi iklim, daha geveze bir toplum. Başka bir tabirle bu edebi nevi bir buhranın, bir uyuşmazlığın, reelle ideal arasındaki bir nispetsizliğin çocuğu. İçtimai bir sihatsizlik, hiç değilse bir tedirginlik alameti. Sınıf kavgalarıyla sahneye çıkışı bundan, inanan bir toplumda, pürüzlerini yok etmiş bir toplumda, hayali çözüm yolları aramaya ihtiyaç duymayan bir toplumda romanın ne işi var? Osmanlı, Osmanlı kaldıkça Batı romanını anlayamazdı. Önce uzun bir temessül, daha doğrusu tesemmüm mehralesinden geçecek, iktisadi ve içtimai müesseseleriyle değişecekti. Medeniyet can çekişiyor, gök bomboş. Hayat abes. Roman bu kalpsiz dünyanın insanını bütünüyle sahneye koymak iddiasında. Bütününü yani çarpık insiyakları, hayvanca iştihaları, çılgın arzuları ve arzusuzlukları ile. Aşkta, tanrı gibi öldüğüne göre cinsiyet de tek değer. Bezirgan hayalsizliğin, hayasızlığın üstüne bir şal attı cinsi bunalım sade kütüphanelerin şeref misafiri sadizm abidesinin ikiz kardeşi Türk teceddüt edebiyatı hatmetmişti edebiyatımız edebiyatı etmişti edebiyatımız beşerileşmiş daha doğrusu Avrupalılaşmıştı. Türk teceddüt edebiyatı gerçek bir edebiyat tarihinden çok bir reddi miras beyannamesidir uzun bir mukaddemeyi Celal Mukaddimeyi Cemal Celal 700 sayfalık bir zafer neşidesi. Kitabı açar açmaz sanatın büyülü dünyasındasınız. Çirkinliklerin kaybolduğu bir dünya. Sesler daha füsünkar, kokular daha sarhoş edici, insanlar daha güzel. Buraya ikliminin taliki, tanınan bir hassasiyet, bir kalbi raşedar ve bir üslubu sihramizdir. Bu ülke Cemil Meriç 7. bölüm. Cibali ve girdapları olan bir nesir, kah bir nara, kah bir fısıltı İsmail Habib edebiyat tarihine edebiyat haysiyeti kazandırdı. Tenkide demeliydik. Fil hakika tarih Habib'in en zayıf tarafıdır. Tarih ve felsefe. Belki de sevimliliğini bir parça bilgisiz bilgisizliğine borçlu. Batı'nın edebiyat nazariyeleriyle fazla uğraşmadığı için kendisi kalabildi. Kendisi yani dürüst ve içli bir Türk yazarı. İsmail Habib edebiyatı içtimayileştirdi. Teceddüt edebiyatı Türkiye'de bir nevi efkâr-ı umumiye, bir zevk ve irfan ittiradı yaratan kitap. Habib'in mirasçıları nerede? Şakirtleri ne oldular? Büyük ölüyü ebedi istirahatgahına teşhi eden bir ses duyduk. Tanpınar'ın sesi sonra meş'um ve nankör bir sükut. Avrupalılaşmış edebiyatımızın çiçek bahçelerinde onunla dolaştık. Hamit'i o tanıttı bize. fecr o sevdirdi. Ve yarattığı dünya ile göçüverdi. Grupla biten bir şafak o. O coşkun zeka yaşadığı çağı taziz için 6 asırlık Türk edebiyatının gölgede kalmasına razı olmuştu. Her yeniyi alkışlıyordu, şairdi yani çocuktu. Bu talip kasırgasının bütün mukaddeslerini yok edeceğini düşünemedi. Gönlünü ve ümitlerini bağladığı gençlik onu da kitabıyla beraber Nisya'nın karanlık dehlizine itiverdi. Şimdi orada çok sevdiği fuzuliler, galipler, nedimlerle yan yanadır. Bizde hiciv yok, hiciv. Lirizm irmanının coşkun bir kolu, önceleri bulanık akar, sonra durulur. Zamanla bir mektebe edep olur, tarih gibi, vatanı Roma. İlk büyük temsilcileri Horatius ile Juvenalis, birinci Sadiyi ve Hayyam'ı hatırlatır. Rint, Bilge, Zarif, ikincisi Sahyun. Nebilerine Haşin, Yavuz öfkeli, Horatius, Bahtiyar'ın şairi, Juven, Juvenalis, Mustaripler'in. Zeka ve vicdan, Horatius, sevdiklerini yaralamamak için oklarını uzaklara atan bir heccal. Çağının zevk ve zarafet hocası, Juvenalis'in peri ilhamı, öfke. Cinayet, ihsihza ile cezalandırılmaz. Şair, alevden kamçısına sarılır hicvin. Saraylardan meyhanelere koşar, meyhanelerden genel evlere. Juvenalis'in cehennemini bir Fransız ressamı şöyle tablolaştırmış. Korent nizamında sütunlara dayalı muhteşem bir salon. Roma'nın çöküş devrinde sırk rastlanan bir sefahet alemi. Zengin kumaşlarla örtülü yataklarda Bedir Nest delikanlılar. Şölen soruna yaklaşmaktadır fonda fecrin ilk parıltıları ve yatakların arkasında torunların kepazeliğini seyreden herkeller heykeller utançtan taş kesilmişe benzeyen ecdat genç bir soytarı ayak parmaklarında yükselerek elindeki dolu kadehi heykellerden birine uzatmaktadır sonra hiciv yatağına çekilir klasik Fransız şiirinde boğuk bir yankıdır. Horatius'un yankısı İtalya'da destandır, İspanya'da roman. Bir kelime ile istiklalini kaybeder, hikaye olur, deneme olur, tiyatro olur. Tahir-ül Mevlevi hiciv teşrihi rezail ve teşrih i erazil için yazılır diyor. Şiir ne bir teşrih masasıdır ne de bir teşrih çarmıhı. Nezih olmak şartıyla hak ve hakikatin müdafiği, Kadır ve fezahatın maniyidir. Ne zavallı bir müdafi. Hiciv, maşeri vicdanın kararlarını infaz eden bir intikam meleği olsa, gadır ve fezahat hükümran olabilir miydi hala? İslamiyet sebbüşet mi hoş görmez. Bununla beraber şairin haşan te tecessüsü zaman zaman bu yasak bölgede at koşturmaktan çekinmez. Osmanlı'nın vakur ve selim zevki için uzun sürmemesi gereken bir oyundur hiciv. Hecavın çevresine teklif edeceği yeni bir değerler malzumesi yok ki hicve ihtiyaç duyulsun. Nefi'nin sihamı kazasıyla süruri'nin hezeliyatı arasındaki fark birincinin daha usta bir şair elinden çıkmış olması. Sonra tanzimat yani edebiyatımızı istila eden batı. Büyük bir kabiliyetin küçük kinlerini dikenleştiren zafername, eşref de minnacık bir paşa. bir güzel mazmun bulunca kendini bile hicvedeceğini söyleyen şair ne kadar ciddiye alınabilir. Mısraları bir ananın zehirli iğnesi ve şair an kadar sorumsuz. Neyzen Tevfik yıldırımı olmayan şimşek, hanı yağma başarılı bir tercüme, daha doğrusu pastiş. Siz imparatorluğun mezar taşı kitabesi fecirle sona eren bir karanlık nihayet gazete sütunlarına pusan taşlama kanatsız ve bayağı günümüzün taşlamacısı akbabalara yaranmak için güvercinlere saldıran bir maskara. Oysa şairin kanıyla imzalanmayan yiyeler asır, asırların mahkemesinde imzasız bir mektup kadar itibarsızdır. Polemik, irfanımızı istila eden bulanık lafızlardan biri de polemik. Dilimize bir harami sessizliğiyle giren bu yabancı misafirlerin ifşa, daha doğrusu ispat ettikleri tek hakikat aydınlarımızın havsalaya sığmaz gafleti. Her telkine açık, tembel ve serseri bir tecessüs. Nezleye yakalanır gibi ideolojilere yakalanıyoruz. İdeolojilere ve kelimelere. Tanzimat nesli hiç olmazsa bu bahiste iffet ve hansiyetini korumuş. Kalktığını iddia ettiğimiz kapitülasyonlar ruh dünyamızda yaşıyor. Hem de bütün habasetiyle. Alafrangalık, zevki ve tefekkürü dumura uğratan bir kabuk. Polemik, Yunanca'dan geliyor. Polemikos, savaş demek. Fransızcaya 1584'te girmiş. Savaş şarkısı hem sıfat isim, hem sıfat hem isim. Kamusu Frans verdiği karşılık münakaşayı kalemiye. TDK sözlüğünün açık tartışma, meydanlar Rus, oldukça sert nitelikte kalem tartışması diyor. Polemik de batının bütün hastalıkları gibi tanzimat, tanzimatın açtığı yoldan giriyor ülkemize. İmanın olduğu yerde savaşa yer var mı? Namık Kemal barikayı hakikat müsaade efkardan doğar diyor. Hangi barikayı hakikat? Polemik zekaların savaşıymış. Zekalar birbirleriyle savaşmaz. Kinlerin, peşin hükümlerin, gizli çıkarların savaşı polemik. Eski bir inanca yok etmek isteyen yeni bir düşüncenin savaşı. Ve her mübariz kendi cephesinde muzaffer. Polemiğin batıdaki tarihçesine bir göz atalım. Hristiyanlık yerleştikten sonra putperestlerle eretiklere ateş. Ateş püskürür. Hiç kimseyi ikna etmeyen bir lakırdı turfanı. Rönesans ilmi polemikler çağı terbiye kurallarını hiçe sayan bir savaş. 17. asırda polemik biraz daha kibarlaşır. Bununla beraber eskilerle yeniler kavgası edebiyat cumhuriyetini birbirine katar. Bu kavga sona ererken batı edebiyatlarının en büyük kalem savaşçısı sahneye çıkar. Voltaire, kandide yazarı, bütün zaafları ve bütün işleşamıyla Burjuvazi'nin temsilcisidir. Hain, hayasız, sağlargan ama yükselen bir sınıfın temsilcisi. Sonra ihtilal. Gelişen basın ve siyasi polemik. 20. yüzyılda polemiğin tarihi, gazeteciliğin tarihiyle kaynaşır. Polemik demek, şahsiyat demek. Bir Fransız yazarına göre düşünceleri ayakta tutan insanlardır. İnsanları yıkmadıkça düşünceleri sarsamayız. Aristop Hanes'ten Hugo'ya kadar her büyük hicivcinin belli vur abahları abahyaları vardır. Şiddetsiz savaş olmaz. Öfke bazen için için kükrer. Pascal'ın bir taşralıya mektuplarında olduğu gibi bazen ter ter tepinir. Voltaire'de olduğu gibi polemin ruhu, polemin ruhu samimiyet ve dürüstlük. Mübala tersine tepen bir silah. Çatılan adamın meziyetleri de belirtilmeli. Önce en kesin, en karşı konmaz delille başlamalı yazıya. İlk darbe darbe öldürücü olmalı. Kavgada iltimasa ihti yer yok. Düşman kazanmaktan korkmamalı diyor aynı yazar Ne kadar kibar davranırsanız düşmandan kurtulamazsınız Oysa zaferle taşlanan her savaş size yeni dostlar kazandırır Düşmanlarınızın düşmanları İtalyan tiyatrolarının şiarı çok defa polemin şiarı Kastigat Rindendo Morris Yani ahlaksızları gülerek cezalandırmak Gülerek ve çok kere de öğreterek Polemin tuzu biberi küfür. Luther, Erasmus, Calvin, Tulumbacı gibi küfrederler. Namık Kemal'e okurken bilhassa mektuplarını sık sık yüzümüz kızarır. Savaşçı da nezahet eli aranmaz. Yumuşak kalplilik de olmaz polemikte. Ölüm bir mazeret değildir. Voltaire'ın yaşayanlara saygıs, saygı borçluyuz az çok diyor. Ölenlere tek borcumuz kalmıştır hakikat. İslamiyet, ölülerinizi hayırla iade ediniz buyurmaktadır. Ölülerinizi yani sizden olanları, yaşayanları yönelten, yöneten ölülerdir. Demek ki öldürülmesi gereken ölüler de var. İkincisi, müstalipler. Müsteşrik, doğu irfanı ile uğraşan Avrupalıların kendilerine verdikleri isim. Aynı mevzu üzerinde çalışan bir Osmanlı'ya bu ismin verilmesi caiz değildir. Biz son devir muharrirleri, marifet garbiye'yi şarka ithale çalışan biraz müstahribiz. Ahmet, Mithat, Mehlike Sultan'a aşık yedi genç. Birer çocuktu genç Osmanlılar. Yaramaz, serkeş, mefhumlar ve müesseselerle oynuyorlardı. Mehlike Sultan'a aşık yedi gençtiler. Meçhul arıyorlardı. Meçhul ve mutlakı Sonunda hepsi uslandı. Kanatları yorgun, kalpleri yaralı yurda döndüler. Gurbet koca atmıştı genç şahinleri. Gurbet ve tecrübeler. Bir zelzelenin içindeydik. Ne kanunu kadim kalmıştı ne de biz direğin. Yani eski töreler. Köprüler atılmıştı. Geriye dönülemezdi artık. Yaşamak için yenileşmek lazımdı. Nereden ve nasıl başlayacaktık? Çağ bir arayış humması içindedir. Kah bedbin, kah ümit dolu. Ek defa olarak sınıf ulema parçalanıyor. Çevresine yeni teklifler sunan bir intelijansiye doğuyordu. Genç Osmanlılar bu şaşkın kafilenin en tanınmış temsilcileri. Ortak vasıfları müstariplikti bu gençlerin ama faziletleri ve günahlarıyla Osmanlıydılar. Daha sonraki nesiller gibi yabancılaşmamışlardı. Evet, geçen asrın aydınları aynı kanaatlerini paylaşan mütecanis bir kitle değildir. Hatta her aydın hayatının belli merhalelerinde oldukça farklı düşüncelerin havalisidir. Koca bir asrı birkaç haramzade evladına bak bırakarak bakarak mahkum edemeyiz. Bir çağı bütünüyle kötülemek, bütünüyle yüceltemek kadar yanlış. Su alan gemi bu ülke. 89'dan beri su alan bir gemi. Fransız ihtilali yalnız Batı feodalitesinin değil ihtiyar şarkında ölüm çanı. Osmanlı bir başka medeniyetin varlığını o zaman fark eder. Henüz ne imanını kaybetmiştir ne haysiyetini. Zirvelerden bakar diyarı küfre. Avrupa maddedir. Kendisi ruh. Bu tanımadığı dünyanın kesip ve müselsel taarruzları karşısında kuvvetinden şüphe etmeye başlar. Hayret. Yerini hayranlığa bırakır. Hayranlık teslimiyete. Ahmet Mithat saldıran küfür karşısında şahlanan imandır. Şahlanan ve hücuma geçen Avrupa kırk haramilerin mağarası Ahmet Mithat hazineyi ülkesine taşıyan dev. Ama gemi su almakta devam eder. Maddecilik keşişlerin kara cübbeler altında imparatorluğun dört bucağına taşınır. Tarihinden kopardır aydın. Toprağından, hatıralarından, hikmeti vücudundan kopartır. Ahmet Mithat son direniş ama o devin de zaafları vardır. Her Osmanlı gibi. Türk düşünce tarihinde ilk teslimiyet, ilk kendini inkar, bir kelimeyle ilk intihar olan Beşir Fuat'ı umumi efkare o takdim eder. Cizvit mekteplerinin bu bahtsız kurbanı da Don Küçok gibi zamanın dışındadır. Zamanın daha doğrusu kucağında yaşadığı dünyanın. Don Quixote hayal ile gerçek arasındaki uçurumu, uçurumu kılıcıyla doldurur. Kılıcı ve gönlüyle Fuat Naşını fırlatır uçuruma. Bu frankleşmiş aydınlar kafilesinin bir başka öncüsü Ali Namık. Sadrazam Said Paşa'nın oğlu ömür boyu gurbette yaşadı. Bazen Genir idi, bazen Zola, bazen Laris, Jaris. Fransızca İstanbul gazetesinin aboneleri onun ateşin yazılarını hayranlıkla okudular. Aboneler, yani 8 Rum, 3-5 Ermeni ve birkaç Fransız. Sonra bir mezar sessizliği. 1918'lerin o hassas hayalperest sosyalisti bir yabancı firmanın temsilcisi olarak öldü. Bahat Fik, Dalalet Ordusu'nun 3. Gönüllüsü. İdrakinin kapılarını her milli değere taassupla kapayan bu maddeci yazar batının en hayide yalanlarını ilmin son sözü olarak sergiler. Evlenmeyin der etrafındakilere. Evlenmeyin çünkü bizde aile hayatı yoktur. Bu sahte nihilistin daveti alayla karşılanır ama irfanı tabiyet değiştiren aydınlarımız yeni tanrılarına evlatlarını kurban ederler. Cevret Paşa'nın torunu Katolik rahibesi Fikret'in oğlu Protestan papazı olur. Haluk bir cins isimdir. Artık tarihten kaçanların ismi. Bir imparatorluğun anatomisi. Kaçanlar boğuluyoruz diyorlar. Memleket bir zelzele arefesinde. Gitmek kaderin hatalarını düzeltmektir. Cangıldan şehre, kasırgadan limana, kaostan tarihe kaçış. Yükseliş devrinde Aydın, toplumun herhangi bir ferdedir. Zevkleri ile, zilletleri ile, mukaddesleri ile ne imtiyazı vardır ne imtiyaz peşindedir. Tanzimat, bab Avrupalılaşması, bürokrasi, halktan da saraydan da kopar. Aydın da bürokrattır. Hem de çok nazlı, çok hassas, çok hercai bir bürokrat. Hakim ideoloji, hakim sınıfın ideolojisi diyor kitap. Osmanlı ülkesinde hakim sınıf Fransız veya İngiliz burjuvazisi. Sarayın direnişi azaldıkça kapitalizm taarruzunu yoğunlaştırır. Keşişler, mektepler, mürebbiyeler, mason locaları. Osmanlı bankası, nişanlar, sefaret baloları ve beyoğlunu zevk panayırına çeviren ruh, şuh aktristler. Aydın batan bir gemidedir. Ufuk'ta rüyaların en muhteşemi Avrupa. Servetin, şöhretin, şehvetin daveti. Azgın haları vardı. İntelijasyanın ve bu masal hazineleri kendisini bekliyordu. Avrupalı dostları lütufkardırlar. Karşılıklı olarak biraz ihanet istiyorlardı sadece. Halk oynanan oyunu seziyordu insiyaklarıyla. Ve maziyeye sığınıyordu. Maziye yani hatıralarına, mukaddeslerine. Tek ümidi kalmıştı saray ve saray çatırdıyordu. Aydın için padişah kendisini dünya zevklerinden ayıran bir hail idi. Padişah olmasa Avrupa'nın emrinde ve Avrupa'nın inayetiyle kendisi yönetecekti devleti. Hürriyetçiydi, terakkiciydi, medeniyetçiydi. Halkı savaşa hazırlamak mı? Hangi halkı? Ne savaşı? Kime karşı savaş? Müstarip Tanzimat sonrası Türk aydınına en çok yakışan sıfat müstarip Edebiyatımız bir gölge edebiyat Düşüncemiz bir gölge düşünce Üç edebi nevi itibardadır Taklit, intihal, tercüme Ama zirvelerin hiçbirini tanımıyorduk Avrupa'yı Avrupa yapan düşünce fatihleriyle temasımız yasaktı Hazil kitabevinden ibaretti. Avrupa'mız girdapları olmayan bir kıta, Tezatsız ve tek boyutlu bir kartpostal Avrupası. Coğrafyamızda tek kıta vardı. Kafatasımızda tek yarım küre. Türkçe konuşan birer Fransızlık. Cetlerimiz Avrupa'yı ehrişleştireceklerine ummuşlardı. Namık Kemal bir fedih hülyasıdır. Namık Kemal ve nesli. Asya'nın aklı piranesi ile Avrupa'nın Bikri fikrini evlendirmek, bu cihangirane ihtiras yerini rezil bir zevkperestliğe bıraktı. Genç batının her nazına, her cilvesine katlanan ihtiyar birer aşık olduk. Avam anlayamaz bizi diyorduk. Avam yani kendi insanımız. Tarihin ve edebiyatın dışındadır. Kendini kadere hapsetmiş. Yükselen bir medeniyet için kurşun işlemez bir zırh olan kader inancı, çöken bir toplum için yüklerin en ağırıdır yığını kavganın yani hayatın dışına iten bu teslimiyetin kaynağı tevekkül değil tereddüttür ve kaçıyorduk İrfan'a kaçış hasta adamın tabutu başındaki ahdişlerini gıcırdatarak sırıtarak nöbet bekleyen dost devletler zekasının bütün gücüyle imparatorluğu biraz daha yaşatmaya çalışan mustarip müvesvis bir hükümdar hain ve gafil baba ali ve siyasi hayatın dışında yaşayan halk Türk düşünce tarihi ülkesiyle göbek bağını koparan bir siyanın dramı bu bahtsız kafirinin bayrağını taşıyacağı içtimai bir sınıf yok batırında gariptir alkışlayıcısı ekalliyetler ve Avrupa Abdullah Cevdet yeni bir vatan arayan bu ıstırap kervanının en samimi temsilcisi. Paris'e giderken bir yangından kaçtığını sanıyordu genç doktor. Hürriyete ve irfana susuzdu. Tek düşmanı vardı istibdat. İhtiyari mönfasına ayak basar basmaz milletler arası maceracılar aldı etrafını. Ne istiyorlardı? Devleti aliyeyi, aliyeyi parçalamak. Hayal şair padişaha savaş açan bir gazetenin başyazısırı oldu. Osmanlı ama halka yayılamadı gazete. Halk halifeye bağlıydı. Abdullah Cevdet anladı ki önce Osmanlı'nın kafasını değiştirmek lazım. Kafasını ve kalbini. Bir evvelki neslin hayalleri gerçekleşmemişti. Gerçekleşemezdi de. Kültür davası halledilemeden siyasetle uğraşmak abesti. politik acayı içine düştüğü çıkmazdan bir dostu kurtardı. Ebu Ziya Tevfik. Fil hakika Jön Türklerin bu kıdemli mücahidi, Veli Nimet'i 2. Abdülhamid'e takdim ettiği bir arızadan, Genç doktoru şöyle müdafaa ediyordu. Jön Fese'de namında Elyem İsviçre'de bulunan heyeti nişriyenin başına geçmiş olan doktor Cevdet söz anlar bir adamdır. Bunun neşriyatı küstahanesi hiç şüphe etmem ki saikayı yeis iledir. Bu adama söz dinletebileceğimi ve yaveri teveccühü şahaneleriyle böyle neşriyatı sakimeye hatime ettirebileceğimi ümit ederim. Abdullah Cevdet tecrübeli doktorun ümitlerini yalancı çıkarmayacaktı. 30 Nisan 1900'de kaleme aldığı bir istir, istirhanamede şunları okuyoruz. Şevketli kudretli veli liyimetiniz padişahı İslam Fena hazretleri. İhsan buyrulan 150 lirayı baki mali ihtiram ve mubahat aldım vesaire. Daha sonra sefareti Seniyesert tatibi ter... Sertabibi Abdullah Cevdet bir başka tezkeresinde Hz. Zulullahı Fil Alem olarak vasıflandırdığı padişahdan terakki ise olmayan Sertabiblikten alınarak Avusturya sefaretine ikinci kitap tayin edilmesini rica ediyordu. Bu dehalet bir ihanet miydi? Hayır. Kendisini dinleyelim. Anlamıştım ki okuyucuları yüz adedi geçmeyen bir gazetede kuru sözlerle kuru kafalara Tab verilemez. O kadar güzide siyasi mahkumların tahliyesine ve bir derece kadar terfiine muvaffak da olunca hükümet hissenin yerinin bir memuriyet kabulü hakkındaki teklifini reddedemedim. hakika dürüst bir fikir adamı bir avuç macera perestin karanlık ve şüpheli emellerini ilahi nihaye destekleyemezdi. Karamanlık hatta hatada ısrar etmemektir. İşte hat bir parçada bu yumuşak başlılığın eseri 1904'te kurulan derginin tek hedefi Türk okuyucusuna batıyı tanıtmaktı. Bir ikinci medeniyet yoktu doktora göre. Medeniyet Avrupa medeniyetidir diyordu. Bunu gürü ile dikeni ile isticlas etmek mecburiyetindeyiz. İktibas etmek manasız, kopyetmek etmek sathi ve tehlikeliydi. Tek, tek çözüm yolu vardı. Türkiye'yi medeni Avrupa'nın bir parçası yapmak, batılılaşmak, batı fikriyatını hazmetmekti. Dergisinin adı da gösteriyordu ki doktor İslamiyet'ten uzaklaşmak niyetinde değildir. Samimi emelimiz gerek iç gerek dış boyunduruklardan kurtulmuş, vatandaşlarının hepsinin birlik halinde ve kardeş oldukları ırk ve din farklarının yok edildiği bir Türkiye görmek. En az tenevvür etmiş olan unsur Müslüman unsurudur. Uzun tecrübeler sonunda gördüm ki ışık Hristiyan dünyasından gelirse Müslüman ruhu ona bütün kapıları kapayacaktır. Biz ki Müslüman damarlarına yeni bir kan akıtmak vazifesini alıyoruz. İlerici prensipleri bizzat İslam müesseselerinde aramalıyız. Bir kelimeyle İslamiyet'i batılaştırmak istiyordu doktor. Doğuyu batı ile zenginleştirecektik ama doğunun büyük değerlerini tanıdıktan sonra. Bütün şaheserlere okuyacaktı halk, kalbi de kafası da genişleyecekti. İhtilaller faniydiler, kanla kazanılan zaferler kanla silinirdi. Türkler İslam aleminde irfan öncüsü olmalıydılar. Türkiye hükümeti umum Müslüman hükümetlerinin en kuvvetlisi ve nispeten en müterakkisidir. Müslümanlar Türkçeyi öğrenmelidirler ki terakkiyatı maddiye ve maneviyelerinde müstefik ve mütefeyyiz olabilsinler. Müslümanlar terakkiyatı medeniyeyi ancak Müslüman ve menbadan istinbat ve kabul ederler. Ne şairane ne muhteşem bir ütopya. Filhakika Cevdet ne bir sosyologtur ne bir siyaset felsefecisi. O hassas şair Cihan Şümül bir tecessüs yani bir düşünce Don Juan'ıydı. Kimleri tatmadı ve tanımadı ki? Her mabede uğradı, bütün rasullere sordu yolunu, zaman zaman mezarların yakamuzunu, hakiki nur sanması mukadderdi. Avgiyas'ın ahırını temizleyelim derken mabedin duvarlarını yıktı. O çilekeş aydının fikir dünyası bir tezatlar mahşeridir. Aklı selim mütercimi çok defa kalbiyle düşünür ve kafasıyla hisseder. Bir yandan göğte okutarak içtimai bünyeyi değiştirmek ümidi, bir yandan ırkların önceden çizilmiş bir kader olduğuna inanan Lebbon'a sarılış, ama tezat tabiatın kanunu değil mi? Cevdet o tedirgin zeka aradığı büyük ve müebbet vatanı irfanda buldu. Bulabildi mi acaba? Yunan'a kaçış Kamil Paşa'nın telemakı Avrupa'dan gelen bir hümayunname. Yunan soluk bir fon kitapta konuşan Fenelon değil bir Osmanlı paşası. Sadullah Bey İlyada'yı çevirmeye kalkmış. Bir gençlik hevesi veya genç bir heves. Avrupa'nın dildadesi yunan Kadim'e fazla iltifat etmez Osmanlı. Edebiyatımızda Yunan perestlik Yahya Kemal ile başlar. Yahya Kemal ve Yakup Kadri ile İran'dan Yunan'a geçen iki dost bu yolculuktan altın meyvelerle dönerler ama anlarlar ki gurbet tehlikelerle dolu. Bakileri, galipleri, hamitleri yetiştiren bir şiiri Yunan'ı kadime bağlamak, ummanı ırmağa bağlamaktır. Bu kaybedilmiş davanın biricik havarisi Salih Zeki zavallı şair. Ömür boyu bir rüyayı yaşadı, bir fetih rüyası değildi bu, bir kaçış ihtiyacıydı. Acı, rezil bir realiteden muhteşem bir dünyaya kaçış. Şarkılar geliyordu uzak bir adadan. Sirenlerin şarkıları. Gemide yalnızdı Sarih Zeki. ve gemi bir kabustan kaçıyordu. Şarkılar geliyordu bir adadan. Deniz fırtınalıydı. Başka gemiler de vardı ufukta. Halide Hanım Kenan ellerine yelken açmıştı. Halit Fahri maverayı Çin'e ilfanımız terki tabiiyet ediliyordu. Salih Zeki'nin dramı bir neslin dramıdır. Bir neslin değil birkaç neslin. Türk aydını tazminattan, tanzimattan biri sığınacak ada arayan bir garip sürgün. Şiir Yunan'ındı. Salih Zeki için Yunan'a benzeyendi. Bu topraklarda yaşayan son Yunanlı sayardı kendini. Oysa ilikleri ne kadar Türktü. Gururu ile, zevkleri ile, zaafları ile. Silenlerin şarkısını Şayner'de duymuş, ihtilal boğmuş sesini romantizmle yeniden doğmuş şair. Ve bir neslin bayrağı olmuş Avrupa. Rönesanstan beri Yunanın kekeler. Yunan'ı yaşayan ve Yunanca düşünen ilk şair Çayner. Salih için böyle bir baüs, bel subadel mev ümidi yok. O ne bir tekamül zincirinin son halkası ne geleceğe kanıtlanan bir özleyiş. Salih'teki Yunan öldürdü. Okunmadıkça menfaasına kaçtı şair. Yunan, o yalnız havari için bir mahpes, daha doğrusu bir çarmıh oldu. İran'a kaçış. Asya'nın bütün evlatları içinde Batı'nın ilk benimsediği Zerdüşt. Budayla Confucius'un sesi uzun zaman erişemez Avrupa'ya ve Asya'nın hikmetini tek başına Zerdüşt temsil eder. Musevilik zerdüştlüğün damgasını taşır, hayırla şer arasındaki ikilik. Meleklerle cinlerin savaşı, kıyamet gününe iman. Hep onun yadigarı. Hristiyanlık zerdüşt olmadan anlaşılamaz. Bir kelimeyle batı kaynaklarını araştırırken karşısında daima zerdüştü bulmuştur. Hüviyeti çağdan çağa değişen bir masal zerdüştü. 18. asır için yeni bir Musa daha hürriyetçi, daha filozof, daha geniş düşünceli. Avrupa gerçek Zerdüştü 1771'de tanır. Bu ilk tercümenin uyandırdığı yankı hain bir istihzadır. Önceleri genç bir İngiliz müsteşriki bu kitap ya Avesta'nın kendisidir diye yazar o zaman bu abestler mecmasının tercümesine nizum vardı ya da mütercim tarafından uydurulmuştur. Beyhude bir sahtekarlık ama batı doğunun şiir ve düşünce bahçesine onun açtığı yoldan girer. Avesta ihtiyar Asya ile genç Avrupa arasında ışıktan bir köprü olur. 19. asrın geniş kanatlı tarihçileri İranı ı Kadim'in bu efsanevi peygamberini kendi emellerini tercüman yaparlar. Zerdüşt toprak reformundan yana ilerici bir köy papazı olur çıkar. Sonra oryantalizmin olgunluk çağı. Bu ülke Cemil Meriç 8. bölüm Esrarı çözülen zentçe Avesta yeniden çevrilir batı dillerine ve Avrupa bilgisinden şüphe etmeye başlar. Bilgisinden ve idrakinden. Avesta üzerinde uğraşanlar bir gün önce yaptıkları tercümeyi ertesi gün baştan başa değiştirmek zorunda kalırlar. Yorumlar birbirine kovalar. Geçen asrın ilerici papazı, asrımızın bazı tarihçilerine göre koyu bir düzen savunucusu, bir cezbe uzmanı, bir derviş, bir ilkeldir. Kısaca Hristiyan başka türlü anlar zerdüştü. Dinsiz başka türlü mecusiye, museviye, filozofa, din bilginine apayrı şeyler söyler Avesta. Bize gelince İslam'ın gümrah nuru ateş titrek ışığını söndürdükten sonra mubitler hinde göçer. Zerdüşçülük soluk bir hatıradır artık. Günden güne unutulan bir hatıra. Osmanlı ikbal ve ihtişam devrinde mecusu men husa Hus da onun sahte peygamberine de iltifat etmez. Mutlak hakikate erişen batılı neden merak etsin. Sonra inkiraz belirtileri ve bir, bir arzı ı mev'ud tutuşan aydınlar. Servet-i bir kaçış edebiyatıdır. Zamanda ve mekanda kaçış servet bir müstaripler kervanıdır Her iskeleye uğrayan hiçbir ülkeye yerleşmeyen bir kervan servet bütün beldelerde sevgilileri vardır Çabuk unutulan sevgililer Zerdüşt de bunlardan biri Köprülüğü dinleyelim Fikret'in gençlere tahayyül ettirmek, sevdirmek istediği alem Bütün anasın arasında kutsi bir ahenk, ilahi bir aşk Mevcut olan bir iyilik ve güzellik dünyası. mevcut bir eremdir hürmüzle. Ehrimenin ebedi mücadelesi nihayet ehrimenin çözülmez zincirlerle bağlanarak son menfasına gönderilmesiyle, nurun zulmete, hayrın şerre galibesiyle bitmiştir. Fecraati, servet-i daha köksüz, daha tedirgin, daha az samimi. Resimli kitabın genç kalemşörlerinden, Kalemşörleri için Hint de İran'ı kadimle bir aldatmacadan ibaret. Yakup şöhret avcılığına çıkarken boynuna sısımlı bir muska takar Nirvana. Refik Halit yazılarını Zend Avesta başlığı altında sergiler. Oysa Hüseyin Daniş samimi bir Zerdüşt peresttir. Mirza'nın İran'ı kadim muhabbeti bir kaçış değil, bir kendi kendine dönüştür. Zerdüşt ünvanlı uzun bir şiirini bilisten alınmış bir epigrafla tuğralar. Cemiyeti Beşir'in eşya-i mevhumeye tapındığı bir zamanda zerdüşt, tanrının mahiyeti hakkında dünyanın o vakte kadar tahayyül etmiş olduğu Süveri akliyenin en temizine ve en felsefîsine taabut ediyordu. Sonra coşkun mısralara döker vecilden. In. İnsan düşüncesi kötülüğe ve karanlığa gömülmüş. Cihanı Ehrime'nin velvelesi sarmıştı. Ziy riya ve yalan orduları ferman dinletiyordu dünyaya. Kader ufuklara fesat kıvılcımları saçıyordu. Nihayet Zerdüşt görünür, ateş gediği ilahi şimşekle tutuşturan cehalet içinde kıvranan çağları ışığa boğan, yolunu kaybetmiş milletlere doğru, yol doğru yolu gösteren, Yezda'nın nuruyla çölleri gül bahçesine çeviren Zerdüşt. Ayla yıldız onun meşalesidir. Kuşlar düstürlerini terennüm eder. Halk ezberlemeli avestayı. Çünkü o çürüyen bir dünyayı umrana kavuşturmuştur. Sonunda Yezdan ehremeni yenecek. Cihande mutluluk arttıkça artacak. Endişeyi ferda kalmayacaktır. Müderris şair acı bir sualle tamamlar şiirini. Zerdüşt'ün kılavuzluğunda tarihin en parlak çağını yaşayan İran. Bugün neden mecansiz? Mirza'nın beklediği cevap sualin içinde değil mi? Mecasiz çünkü Zerdüşt'e ihanet etti. Halit Fahri için Avesta yazarı şarkın 1001 efsanesinden biridir sadece. Gerçi şair bu kaçış kervanına katılır ama kervanı sonuna kadar takip etmez. Elinde cennet açan Zend Avesta Halit Fahri'nin Zerdüşt banzumesi böyle başlar. İhtiyar peygamber dört bir çölü aşarak gelir Faris'e ahura takdise başlasın İran diye vaaza başlar odur yegane ilah emri nura tapmaktır asırlar geçer kutsal ateş söner ve şair o büyük inancın ölümünü kanalayan şafak altında söndü lalelerin kırıldığı taşlara çarptıkça al piyalelerin mısralarıyla kitabeleştirir Sonra Zerdüşt hiç beklemediğimiz bir yerde karşımıza çıkar. Cenabın Cenab Avrupa mektuplarında şunları okuyoruz. İran'ın filozofu Tabisi Zerdüşt'tür. Ruhu Farsı gibi hiçbir kuvvet hatta İslam'ın kılıcı bile tamamıyla Zeri Avesta'dan ayıramadı. Aşkı Niran yani ateş sevgisiyle kalbi İran arasında sanki ezeli bir ateş pervane nispeti var. Ve cenap bu parlak teşbihi şaşırtıcı bir hükümle noktalar. Kanta Avrupa'nın zerdüştü diyebiliriz. Şairlerimize parlak Mısralar ilham etmekle kalmadı zerdüşt. Alâmlerimiz de onun uğrunda çetin mübarezlere giriştiler. Samih Rıfat bir Frank lisaniyatçısına dayanarak Hazretin Turan asıllı olduğuna yemin ederken aynı Frank Lisan saniyatçısını şahit gösteren Rıza Tevfik Avesta Mübdi'nin Aryaniliğini ispata kalkıştı. Mülakaşa aylarca sürdü. Evet bir imparatorluk parça parça yıkılırken ulema-i İran'ın filozofu tabisi uğruna her fedakarlığı göze alıyor. Her zillete katlanıyordu. Şark düşmanı İntelijansiyamın Siyamımızın şartlı bir hakime karşı beslediği bu derin muhabbeti nasıl izah edeceğiz? Avrupa'ya olan sadakatiyle, zira şairlerimizin terennüm ettiği bu Zerdüşt, Avrupalı bir zerdüştür ve Zerdüşt Perest ulemamızın tek amacı vardır. İslamiyeti unutturmak, mutlaka kaçı bir adam öldürür, Papa'ya şikayet ederler, kaşlarını çatar, kutsiyet, meab, bizim kanunlarımız avam içindir der. Dahiler için değil, Celal Sılay da bir taraflarıyla celiline idi. Serazat, derbeder, Küsta. Diderot, 200 yıl önce bu yan dahilerin nefis bir portresini çizmiş. Ramon'un yeğenini okuyanlar 25 yaşındaki Celal'e karşı karşıya gelecektir. Celal'e karşı karşıya geleceklerdir. Hayır ve şerden habersiz, sefaleti içinde mağrur, ele avuca sığmayan bir zekâ. Diderot'un kahramanı ictimai bir zelzelenin arifesinde yaşıyordu. Celal içinde yaşadığı zelzalelerin Celal'in trajedisi bir çağın traj edişidir. Onunla Nisvaz'da tanışmıştık. Nisvaz garip bir meşherdi 1940'larda. Zeka fuhuş, ciddiyetle bohem, en parlak ümitlerle en karanlık ıstıraplar yan yanaydı Nisvaz'da. Mazi ile istikbal kucak kucağıydı. Mustafa Sekep bir avuç hayranına Bergson'u anlatır, Peyami Marinetti üzerinde nutuk çeker, Sopi Taşan üç boğutlu şiirlerini okurdu. Said Faik'in mütecessis bakışları bir hikaye konusu arar gibi dolaşırdı masalarda. Arif Dino, Yunanca şiirlerini dinletecek bir kurban bulmak için iltifatlar dağıtırdı etrafa. Sadri Ertem, her İstanbul gelişi nisfazda otağı kurardı. Kimleri görmezdiniz çevresindeki? Gazeteci Münir Süleyman, aktör Avni Dilligil, dekan katebe İhsan Altay ve bir sürü genç şair. Celal bu alaca bulaca, bu insicamssız bu birbirine yabancı insanların dünyasında imtiyazlı bir mahluktu. Seki hocaya takılır, Peyami ile 40 yıllık dost gibi konuşur, Sait'i Sait teşekalaşırdı. Sait Muhaşeret adabı diye bir şey tanımazdı Celal. Dünyada yalnız kendisi vardı. Sevimli bir hayvan. Sıhhatli ve hayasız. Yatağını arayan bir seldi Celal. İnzibatsız, çılgın, şımarık. Nisvasda herkes şairdi bir parça. Ama Celal kendini bir evvelki nesle kabul ettiren tek şairdi. Türkiye'nin sesi demişlerdi ona. Çağımızın sesi demişlerdi. Mısraları dudaktan dudağa dolaşıyordu. Çılgın bir kahkahaydı Celal. Yerleşmiş değerlere zirveden bakan bir türediydi. Genç şairler aralarında bir hükümdar çalımıyla dolaşan bu küstah delikanlıya Napolyan Celal adını takmışlardı. Napolyon Celal, Deli Celal. Ama kızamıyorlardı da ona. Tabiat gibi mesuliyetsiz, tabiat gibi masumdu. Yaşlılar aldanmamışlardı. Bir çağın sesiydi Celal. Aydın'ın halktan koptuğu, edebiyatın bütün içtimai değerlere arkasını çevirdiği perişan bir çağın sesi. Şiir ya bir oyundu artık ya da bir isyan. Ve Nisvas Pastanesi'nin alkış tuttuğu bu garip şair mefhumlarla oynayan bir kelime cambazıydı. Mefhumlarla ve hayatla. Necip susuyordu. Nazım hapisteydi. Bu köksüz burjuvazinin yeni bir şaire ihtiyacı vardı. Kendi muhranlarını, kendi iç sızılarını dile getiren bir şaire. Yıllar geçti. Ben bir taşralı tecessüsüyle sürüklendiğim o gürültülü dünyadan kitapların asude inzivasına iltica ettim. Celal fırtınalar içinde kanat çırpmaya devam etti. Dalgalar o coşkun mizacı kah girdaplara fırlatıyor, kah göklere yükseltiyordu. Celal hayatı bütün hacaletleri, bütün acıları ve bütün zevkleriyle yaşadı. Hayat trajedisini onun kadar yakından tanıyan pek az insan vardır. 25 bir yıl birbirimizden uzak yaşadık. Sonra garip bir tesadüf bu eski aşinayı tekrar karşıma çıkardı. Yaralıydı. Ve bir dosta ihtiyacı vardı. Güvenilecek bir dosta. Her ıstırap mukaddestir. İki yıl pazar akşamlarımızı beraber geçirdik. Beraber doldurduk. Yeni insanı okunmayan bir dergiydi bu. Okunmayan ve satılmayan. Ama Celal'in son ümit kapısı ve biricik geçim kaynağıydı. Değişmemişe benziyordu Celal. Ne var ki? Bir olemp tanrısınınkini hatırlatan kahkahaları arada bir çığlıklaşıyordu ve hiç beklemediğimiz bir anda karanlıklaşıyordu Celal. Huysuzluğu artmıştı. Bu üzücü dostluğa iki yıl dayanabildim. Ayrıldık. İki yıl sonra tekrar kabımı çaldı. Hiçbir şey olmamış gibi yeniden kucaklaştık. Ve dostluğumuz son günlerine kadar gölgesiz ve sakin sürüp gitti. Acılar zekasını bilemişti Celal'in. Duygularını derinleştirmişti. Şimdi o yaramaz, o uçarı, o kabına sığmayan genç adamın yerinde bir olgun insan vardı. 25'inde şöhretin zirvesine erişen şair 55'inde unutulmuştur. Unutulmuştu. Daha mı kötü yazıyordu? Hayır. Okuyucularını kaybetmişti sadece. Okuyucularını ve hayranlarını. Bir zamanlar hislerine tercüman olduğu mutlu azınlık hassasiyetini bütün kaybetmişti. Şiir istemiyordu artık. Tutunduğu dallar kopmuştu Ceren'in. Altından başka mukaddes tanımayan bu sersem kalabalığa ne söyleyecekti ki Ceren? Kitaplarını belli bir sayıda basıyor ve birkaç dosta armağan ediyordu zavallı Celal. Ömür boyu içtimai kavgaların dışında yaşamıştı. Çalışanların, inananların ve gönüllerini bir davaya bağlayanların dünyasından habersizdi ve hazlar bir zelzeleden kaçan hassas yaratıklar gibi uzaklaşmışlardı ondan küçümsüyordu şöhreti ama aşıklarını kaybeden bir dilberin meraretiydi bu başka ne yapabilirdi etrafındakiler tarafından anlaşılmadığına inancına ebediyete seslenmek istedi inanınca ebediyete seslenmek istedi aldatmayan tek sevgili vardı dünyada mutlak güzel ve celal son yıllarını bu marul lildanenin fethine adadı ama boşuna Zengin bir hayat tecrübesi, keskin bir zeka ve çok sığ bir irfan. Ömür boyu okuyamamıştı zavallı dostum. Kelime dağarcığı fakirdi ve kendisini bir uçuruma atar gibi uydura, uydurcanın kucağına fırlattı. Bu köksüz ve musikisiz ve tedaisiz kelime leşleriyle şiir yazılamayacağını anlayamadı. Başarısızlığı bir neslin başarısızlığıdır. Celal'i düşündükçe Balzak'ın bir hikayesini hatırlarım. Bilinmeyen şaheser, bilinmeyen şaheser bir ressamın trajedisidir. Mutlak peşinde koşan bir ressamın. Bir portre üzerinde aylarca çalışan sanatkar eserini boyuna düzeltir. Mut bu hummalı çalışmaların sonunda bir boya yığını kalır tuvalde. Yalnız bu tahsihlerden nasılsa kurtulan bir el, ressamın bütün ustalığını, bütün sanatını, bütün dehasını ifşa eder seyircilere. Celal'in son şiirlerinde de bu eli hatırlatan güzel mısralar var. Ciltlere sığmayacak düşünceleri 3-5 kelimeyi hapseden kristal mısralar. Son yılların Celal'i için şiir bir mikrokozmostu, bütün ruhunu dökmek istiyordu kelimelere. Bütün çilesini, bütün tecrübelerini dökmek istiyordu ve şiir Heraklitos'un vecizelerine dönüyordu çok defa. Ne mütenahi karanlık ve nazlı nazlı ışıldayan birkaç ateş böceği. Hint'in sutralarını hatırlatan bu yalın ve esrarlı kelime yığınını bütün lezzetiyle tadabilmek için şairin kendisini dinlemeliydiniz. Ne cezbeli bir okuyuştu o. Zulmet perde perde aydınlanır, kelimeler birer kıvılcım olurdu. Anlamasanız da kendinizi kaptırırdınız o musikiye. O mısralar 40 yıllık şairin son yaşama sevinciydiler. Son yaşama sevinci ve usanç dolu bir hayatın tek esbabı mucizbesi ve yegane meşruiyet beratı. Zavallı Celal. Elinde ne Oscar Wilde'ın İngilizcesi gibi muhteşem bir piyano ne Malarman'ın Fransızcasına benzer çok sesli bir ork vardı ve o eciş büdüş bücüş tilciklerle ebedi güzeli yaratmak için çırpınıyordu. Dikkati bıçak gibi saplanırdı gerçeklere. Sekmeyen, bağışlamayan bir dikkat. Bu keskin bakışlar her yalana faziletin maskesini lahzada sıyırır, her sahte şöhreti çırılçıplak soyardı. Celal kitapları değil kalpleri okuyan adamdı. Son yıllarda tek zevki kalmıştı anlamak, ıstırapları, buhranları ve faziletleri ve anladıkça bedbinleşiyordu. Her karşılaşmamız tadına doyulmaz bir vuslattı Celalle. Birkaç cümleyle masayı ışığa boğardı. Biz birbirini tamamlayan iki tezattık. Ben ciddiyetim, o sezişti. Ben kitapları tanıyordum, o insanı. Fazileti susuzdu Celal, asaleti susuzdu, irfana hudutsuz hürmeti vardı. Bu büyük kabiliyeti köksüz ve ideansız bir topluluğun alkışları mahvetmişti. Erken şöhret canına okumuştu Celal'in, muhatabını seçemedi Celal. Celal Türkiye'nin Oscar, Oscar Wilde'dır. Batı'ya kaçış Yunanistan'a giderken vapurda iki gençle tanışıyor Milir. Yunanlı talebeyi çok beğeniyor, dünyadan kaybolduğunu sandığı insanca duyguları kavuşmak sevindiriyor romancıyı ve Yunanistan'ı görmeden aşık oluyor Yunanlılara. Türk talebeye gelince hiç hoşlanmadım ondan diyor, en kötü taraflarıyla Amerikan kafası. Hayat yokmuş Türkiye'de, ne, ne zaman olacak diye sordum. Ne zaman biz de Amerika gibi, Almanya gibi olursak dedi. Hayatı hayat yapan maddeydi, makineydi ona göre. Marossi diyor bunu. Marossi kitabında yazıyor bu. Sürgüne gider gibi yurduna dönen bu bahtsız delikanlı uzun bir zincirin son halkalarından biri. Ne Avrupalı ne Asyalı ne Fransız ne Türk kopmuş ve bağlanamamış Ağoğlu Ahmet Bey'i hatırlıyorum. Babamdan hatıralar. Samet Aoğlu Ankara 1940. Okuduğum trajedilerin en acıklısı Saf İradesiz bir baba, ne istediğini bilmeyen garip ve hasta bir anne, kadın kocasından habersiz Rusça öğretecek bir Ermeni hoca tutuyor oğluna ve Ahmet yalanla başlıyor hayata. ''Dört yılda ana dilini sökememiştir. Leyla ile Mecnun'u okuyamıyor. Gülistan ve Bostan'ı ancak hecelemektedir. Oysa üç ayda Rusça yazıyı söktüm.'' diyor. ''Rus kitapları ne kadar çekeceği de. Ötekilerse kupkuruydular. Bir takım beynimde takla, tak, tak yapan şeyler.'' Sonra Karabağ'da açılan Rus jimnazı, bahtiyarlığı tamdır. Türk hocalarının hatırladıkça utanç duyuyor.'' Mecazsız, üst başları perişan, miskin insanlar oysa Rus hocalar ne kadar canlı, temiz ve muntazamdılar. Manevi varlığım ikiye bölünmeye başladı. Mektepteyken başka hava, başka insanlar, başka fikirler ve endişeler arasında yaşıyordum. Eve gelince tamamen yabancı bir muhite giriyordum ve bendeki bu iki varlık birbirine karışmaksızın yan yana ve dimdik yaşamaktaydılar hala da yaşamıyorlar mı ne hazin itiraf ölümünden birkaç yıl önce yazdığı bu satırlar yalnız A oğlunun değil bütün bir aydınlar kafilesinin dramına ışık tutuyor jimnazı bitiren delikanlı sen petersburg'a gitmek üzere ayrılırken annesi gevur kızı ile evlenmeyeceğine dair ondan söz alıyor 50 yıl sonra bile o anı hatırlarken üzgündür Aoğlu oğlu tam bir avrupalı olmadığına üzgündür Ah sevgili annecim diye inliyor beni bu ikiliğe bu tezatlara bu ısraplara sevk eden sensin ben tarih ve tabiatın verdiği bütünlüğü kaybedeceğim fakat yeni bir bütünlük de almış olmayacağım yarım yamalak bir şey olacağım ah bu yarım yamalaklık ne tükenmez bir cıramdır. Eski bir dava arkadaşı Resulzade Ahmet Bey şöyle anlatıyor. 1894'te Fransa'daki tahsilini bitirdikten sonra Kafkasya'ya dönen Ahmet Bey'e yurttaşları Beyhude değil ki Frank Ahmet demişlerdi. Bu sıfat ona Frank fikir ve ideallerini yaymak hususunda gösterdiği gayreti için takılmıştı. Ahmet Bey yakın şarttaki Avrupalılaşma hareketinin en samimi ideolo ideoloğudur. 1909'da Türkiye'ye gelen Frank Ahmet çok geçmeden İttihat ve Terakki'nin tanınmış yazarları arasındadır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra onu tekrar Azerbaycan'da görüyoruz. Azerbaycan heyeti murahhas azazı sıfatıyla Bakü'den Paris'e gitmek üzereyken İstanbul'da İngilizler tarafından tutuklanarak Malta'ya sürülüyor. Malta sürgünü bu mutassıp garpçıya garip bir eser ilham ediyor. Üç Medeniyet Türk yurdu gibi milliyetçiliği bayraklaştırmış bir dergide parça parça yayınlanan eser 1928'de kitap olarak basılıyor. Türk Ocakları Batbaası tarafından. Dünyada üç medeniyet vardır yazara göre. Bunlardan biri yani Garp medeniyeti diğer iki medeniyeti İslam medeniyeti ile Budist Brahman medeniyetini tahakküm altına almıştır. Necat ve halasımız için Avrupa medeniyetini olduğu gibi temessül etmekten başka çare yoktur. Peki medeniyet nedir? Tarzı hayattır diyor Ahmet Bey. Hayatın kafeyi tecelliyatı maddi manevi bütün şunuudur. Tefekkür ve tecessüs tarzından başlayarak delebbüs şekline kadar hayatın bütün tecellilerini kucaklar. Aynı medeniyet zümresi aynı kafa ile düşünür, aynı kalp ile hisseder, aynı manevi cihazlarla mücehhezdir. Garp medeniyeti galip, İslam ve Budist Brahman medeniyeti mağlup. Bunu bir kere açık ve kat'i olarak itiraf etmelidir. Mağlubiyet iki türlüdür, maddi ve manevi. Maddi mağlubiyetimiz aşikardır. İslam cemaatleri birbiri ardından velveleli bir tarzda sükut etmekte ve mahvolmaktadır. İslamiyet'in son müstahkem kalesi olan Osmanlılık'ta bugünkü hali perişaniye maruz kaldı. Manevi mağlubiyetimiz de inkar edilemez. Mağlubiyet nedir? Başkasının şahsiyetini kabul ve iradesini tabi olmaktır. Gerek Müslümanlar gerek san ırk elbiselerinden ve evlerinden teş, tefrişatı gibi hayatın maddi tecellilerinden başlayarak edebiyat, Musiki gibi manevi hususatın en monis köşelerine kadar Avrupa modellerini taklit etmektedirler. Hele içtimai, siyasi, fenli, terbiyevi müesseselerde Avrupa'nın büsbütün şakirdidirler. Ahmet Bey de bunu istemiyor muydu? Evet ama bu tabiiyet doyurmuyor üstadı. İslam medeniyetine mensup cemaatlerin her gün mahve, münkariz olduklarını görüyoruz. Japonya gibi Avrupalılaşan milletler günden güne ilerliyor. Seylav gibi akıp gelen ve karşısında kendi nevinden bir mania bulamayan Avrupa medeniyeti her şeyi süpürüp götürüyor. Aramızda Avrupa medeniyetinin üstünlüğünü kabul etmeyen yok. Fakat bir noktada olmalıdır. Atlananlarımız var. Bu üstünlük Avrupa medeniyetinin yalnız bazı unsurlarına, mesela ulum ve fünuna münhasır değildir. Her medeniyet zümreti bölünmez bir bütündür. Parçalanamaz, süzgeçten geçirilemez. Üstün olan onun bütünüdür. Ayrı ayrı falan veya filan kısmı değildir. Yani Ahmet Bey şart milletlerinden daha doğrusu İslam dünyasından tam bir teslimiyet, kayıtsız şartsız teslimiyet bekliyor. Medeniyeti idareyi maslahat usulüne tabi tutmak isteyerek kadir ve kahal bir kuvveti pazar mantığı ile idare etmeye kalktık. Yüz seneden beri çabalayıp müspet bir neticeye vasıl olamayışımızın sebebi hep budur. Yaşamak için yalnız libasımız ve bazı müesseselerimizle değil kafamız, kalbimiz, tarzı telakkiyemiz ve zihniyetimiz itibariyle de Avrupa'ya uymalıyız. Ama bunun için şahsiyet-i feda etmek lazım gelecekmiş. Adam şahsiyet-i de nedir ki? Acaba bir millette değişmeyen ebedi bir hususiyet, bir özlük var mıdır? Hayır diyor Ahmet Bey. Özlükten bahsedenler mütemadiyen bunun ahlaktan, hukuktan, lisandan vesaireden ibadet olduğunu söylüyorlar. Fakat tarihi millet üzerinde en sati bir teammül bütün bir anasırın layyete beddel ve ebedi olmadığını ispat eder. Tarihinde dinini en az iki defa değiştirmeyen hangi millet vardır? Türkler önce şamani değil miydiler? Şimdi de Hristiyan olsunlar değil mi Ahmet Bey? Ahlak ve hukuka gelince bunlar mahiyetleri itibarı ile mütehavvil ve mütebeddildirler. Lisanın ebediliği de umumi değildir. Bununla beraber yalnız lisanidir ki mahiyeti değişmeden tekamül edebilir. Demek ki milli şahsiyet denilen mefhum lisanla beraber bir milletin mecudiyeti maddiyesinden başka bir şey değildir. Din, ahlak, hukuk birer safra. Gemimizi kurtarmak için vazgeçeceğiz onlardan. Dile gelince başka bir milliyetçimiz Ahmet Bey'den 40 yıl sonra hem şehrisinin başlattığı te teceddüz hamlelerini taşlandıracak ve bizi ilim dili olarak İngilizceyi kabul etmeye çağıracaktır. Bakınız Zeki Velidi Tokan hatıralardan. Ahmet Bey'e dönelim. İptidai bir ziraatten başka elimizde milli denilecek bir sanatımız yok. Zeka ve dimağımızın sahayı cevelam pek mahduttur. Kalbimizin darabanı pek zayıftır. Yani sefaletimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok. yok. Marx olsa zincirlerimizden başka derdi. Yine bereket versin ki herkesin mütenaim olduğu o umumi sofrada hissemize düşen kırıntılarla bir nevi idareyi maslahat etmekle zevahiri kurtarmaya çalışıyoruz. Sonra nakarat. Medeniyet sahasında mağlubiyetimiz kat'idir ve galip medeniyeti temsil etmek lüzumu mübremdir. Ahmet Bey de ihtiyar katon gibi her ibareyi aynı nakaratla bitiriyor. Delanda kartago kartacayı yıkalım. Yalnız Ahmet Bey'in kartacası düşman bir ülke değil, kendi medeniyetidir, kendi medeniyetimizdir. Düşman esareti altında kaleme alınan kitap, düşman medeniyetinin destanı. Galiplerin çizmesini yalayan biri. Bir milliyetçilik Ahmet Bey, tanımadığı Osmanlı tarihinin ve ölünceye kadar öğrenemediği Türk edebiyatının hasmı bir amanıdır. Şöyle diyor, Mekteplerimizde umumi edebiyat tedrisinde Yunan, Roma ve Avrupa akvamının kahramanlık devirlerine ait edebi eserleri hususi bir itina ile tedris etmeliyiz. Asırlardan beri Osmanlı hükümeti faziletin düşmanı olmuştur. Hükümdarlar ve hükümet adamları adeta faziletten bilhassa medeni faziletten tevahhuş ede gelmişlerdir. Onun menbaını kurutmak için ne yapmak lazımsa yapmışlardır. Sıtku sadakate cesareti medeniyeye, hakka ve hak hakperestliğe karşı mütemadî bir harp ilan etmişlerdir. Deli Petro'yu Ali fikir ve Ali himmet bir dahi olarak takdim eden yazar, ahlakımızı da edebiyatımızı da yerin dibine batırıyor. Hakimiyeti Milliye Başmuharer'in en çok sevdiği müellifler Lenin'i hazırlayan Rus yazarlarıdır. Kendisini dinleyelim. Bana ilk evvel Kafkasya'yı sevdiren Kafkasya'nın güzelliklerini anlatan Lermontov'la Puşkin'in tasvirleridir ve keza Kafkasya köylüsüne onun saf ve temiz hayatına karşı ilk hissi merbutiyeti yine bu muharrelerin eserleri uyandırmıştır. Vatan muhabbeti, vatan aşkı işte böyle doğar, böyle kesbi kuvvet eder. Üç medeniyetsel levhalı bu insafsız ithamnamede Türk İslam medeniyetine ait her değer kötülenir. Bayramlarımızın sayısı azdır kabahat, sadiyi okuruz günah ve üstad bizi utançtan öldürmek için sadinin ahlakını kanunların ruhu ve içtimai mukavele ile mukayeseye kalkar. Hatta Marx'ın tarihi maddeciliğini bile sahneye çıkarır. Ne var ki hukuku esasiye müderrisi Şirazlı şairle Montesquieu veya Rousseau arasında nasıl bir münasebet bulunacağını katiyen söylemez. Aydınlarımız bu haydarane hücumlar karşısında kahramanlıklarını hakimane bir sükutla ispat ederler. Ancak serbest fırka... Komedyasından sonra dilleri çözülür. Celal Nuri Bey, 3 medeniyet yazarını Ruslukla itham eder. 3 medeniyet yazarı Celal Nuri Bey'in Rum olduğunu ispata kalkar. Zavallı Agayev, zavallı Türk Milliyetçiliği. Lebon Perestler, vatanında pek hastalanan Lebon, Osmanlı ülkesinde yaman bir mürit bulur. Abdullah Cevdet. Bu aşinalığın uzun bir mazisi var. Paris'te Osmanlı gazetesinin yazı işlerini deruhte eden genç politikacı halk ruhiyatının yabancısıdır. Bunçer'den Le Bona yani fizyolojiden sosyolojiye atlar. Ve bir kavmin tabibi içtimaisi olmak isteyenlere uzviyeti akvamın teşrihini fizyolojiye Fizyolojisini göstermek için les lois psikolojis evolution des populous su tercümeye koyulur zira bu kitaptaki nüsus ve kavanını içtimaiyeye muttali olmaksızın İslam'ı mülkü millete kalkışmak teşrih ve fizyoloji fizyolojiya bilmeksizin tabiplik davasında bulunmak kadar abes ve tıflanedir genç doktorun lebon hayranlığı anayurtta da devam eder Ahmet Cevdet, o Zekai Feiyaz'ın Türkiye Büyükelçisi'dir sanki. Yığın psikolojisi mi çevrilmiş? Nevzuhur mütercimlere yıldırımlar yağdırır ve kolları sıvayıp kitabı kazandırır Türkçe'ye. Bu Ülke Cemil Meliç 9. Bölüm Zavallı Ahmet Cevdet, Paris'e her gidişinde o büyük ve İslam muhibbi hakimin ihkametgahını tavaf edermiş. Aklı Selim mütercimini ateizmin bayraktarı olarak tanıyanlar İslam'ın muhibbi tabirini bu tuhaf bulacaklardır. Acele etmesinler bu reaksiyoner sosyalizm ve cumhuriyet aleyhtarı fakat hür endiş fikir adamı. Medeniyetler yalnız yeni bir din haline alan sosyalizm ve komünizme değil, İslamiyete karşı da savaş açmak zorundadırlar diyecek kadar İslamiyet muhibbi. Lozan'da Türklere fazla mülayim davranan ihtilaf devletlerini kınayacak kadar da Türk dostudur ünlemle. Ah bu entelijansiyaz siyazımızın gafleti ikinci meşrutiyetin bir başka lebon peresti de Celal Nuri tarihi tedenniyata osmaniye yazarına göre Bizim ahvalimiz hususi ile meşruiyetten sonra cereyan eden vakalar, nazarı dikkate alınırsa G. Lebon pek ziyade hak kazanır. Ceren Nuri, üstadın temel fikirlerini uzun uzadıya anlattıktan sonra onu inkılapçılarımıza ısrarla tavsiye eder. Kanunu esasi ile bir millet can çekişmekten kurtulamaz. Asıl gaye devlet ve milleti ıslah etmek. Psikolojiyi küçümsedikçe çökmekten kurtulamayız. Lebon fikriyatının hayranlıkla sergilendiği bir mecmuada da edebiyatı umumiye, Lebon düşünce bakımından Fransızdan çok Almandır diye yazar Celal Nuri. Bunun içindir ki Fransız aydınlarından çoğu onu kendilerinden saymazlar. Son kitaplarında irfan beşeriyete yeni bir felsefeyi ruhiyenin çevresini sunan üstad, kendi memleketinden çok Almanya'da, Japonya'da hatta memleketimizde meşhurdur. Alman orduları muzaffer oldukça celal Nuri'nin Lebon hayranlığı tezayüt eder. Latin milletleri tarih sahnesinden çekiliyor müjdesini vermektedir. Lebon, biz Türkler onun eserlerine eşsiz bir ilgi göstermeliyiz. Onu ne kadar iyi tanırsak o kadar az hata ederiz. Üstat yalnız Fransız psikolojisini değil, bizim ahvalimizi de bizden söz etmeyerek düsturlaştırmıştır. Levondan bir formacık olsun okunmadan doğru dürüst bir baş, baş makale bile yazılamaz. Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası'nda Sayfa 2'de bu şekilde yazıyor. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Ahmet Şuayip, Rıza Tevfik ve Cavit Beylerin büyük iddialarla neşrettikleri ulumi içtimaiye ve iktisadiye mecmuasında da üstadla sık sık karşılaşırız. Şuayip muharerini zikretmeye lüzum görmeden lebondan fikirler hatta fasıllar aktarır. Lebon mütercimlerinden Giritli Ahmet Saki, üstadı, kimya alemi, teşrih uzmanı, usta bir ressam, fotoğrafçı ve haritacı, sabırlı bir seyyah olarak tanıtır ve kütüphaneler dolduracak kadar bol olan muhaddelatının bizde kâfi derecede tanınmadığından şikayet eder. Hangi muhaddelat? Kitle psikolojisi yazarı rüzgarın istikametine göre yönelen bir düşünce fırıldağıdır. Avama mahsus bir ansiklopedi, Frank'ce yazan bir rıza tevfik. Köksüz bir intelijansiyaya ufuksuz bir mürşit. Nakşiber ab. İnsanından kopan intelijansiyanın kaderi suya nakışlar çizmek. Zavallı peyamız sabah başmuharrere. O hazin başlığın Nakşiber Ağab başlığının yalnız bütün mahsullat edebiyesini değil kısa fakat hummalı hayatını da kucaklayan bir mezar taşı kitabesi olacağını düşünmüş müydü acaba? Hatalarını hata hayatıyla ödeyen Ali Kemal bana hep şuabiyi hatırlatır. Aynı engin tecessüs, aynı bilgi susuzluğu, aynı şuursuzluk. Fetret yazarı bir Fetret devrinin yazarıdır ile Ahmet Mithat'a inançlarıyla Celal Nuri'ye yakın. Ali Kemal'i Avrupa mahvetti. Akla, muayyeniyette, batının bütün yalanlarına inanıyordu. Bozgun çağlarının ümitsiz aydını. Karanlık günlerin bu çok alkışlanan, çok sevilen, çok korkulan gazetecisi ne istikbale inanıyordu ne halkına. Ali Kemal anı yaşayan adamlı. Satılmış mıydı? Hayır. Ali Kemal bir neslin günahlarını yüklenen tekedir belki. En büyük suçu samimiyet. Topal bir üslup, çılgın bir muhayyele ve bir kadın hassasiyeti. Fransız devrimini ben de ricali ihtilalden heceledim. Bütün bir nesil gibi. Edebiyatı hakikiye dersleri çırpıştırılmış bir kitap. Ama Türk aydınları Flaubert'le mektebine o karalamadan öğrendiler. Bir safahi tarih zaman zaman bir destan coşkunluğuna yükselir. Paris musabehelerini hala severek okurum. Hüseyin cahitle tartışmalarında Ali Kemal'i daha dürüst, çok daha tarihe hürmetkar, çok daha bizden bulmuşumdur. Ali Kemal yeni Osmanlıların son temsilcisidir. Said Halim Paşa'nın ölümü üzerine yazdıklarını hatırladıkça hem insan hem yazar olarak yüzüm kızarır. Politikacı Ali Kemal yazarın mesuliyetinden habersiz insiyaklarına zebun bir kelime cambazıydı. Çağdaşlarına tarih şuuru aşılamak isteyen o çılgın zeka yakın tarihimizin en şuursuz kalemlerinden biri ama yine de adını kuşatan bu korkak, bu hain, bu riyakar sükutu hak etmemişti. Fransa bir Maunas'ı bile bağışladı. Nakşiber Ağab yalnız Ali Kemal'in hailevi kaderini kulasa etmiyor. Yazarın kalabalıkla haşrı neşir olamadığı bir dünyada hepimiz suya nakışlar çizen birer çılgın değil miyiz? Ve biz ve onlar. İmparatorluk günden güne zayıflamaktadır. Niçin saklamak? Onu bu hale düşüren sebeplerin başında Avrupalılaşma zihniyeti gelir. Temellerini 3. Selim'in attığı bu zihniyeti derin cehaleti ve sonsuz hayalperestliği yüzünden 2. Mahmud son haddine vardırır. Baba tavsiyemiz şudur. Hükümetinizi dini kanunlarınıza saygı üzerine, saygı esası üzerine kurunuz. Devlet olarak varlığınızın taneli padişahla müslüman taba arasındaki en kuvvetli bağ dindir. Zamanı uyun, çağın ihtiyaçlarını dikkate alın, idarenizi düzene sokun, islah edin. Ama yerine size hiç de uymayacak olan müesseseleri koymak için eskilerini yıkmayın Avrupa medeniyetinden sizin kanun ve nizamlarınıza uymayan kanunları almayın Batı kanunlarının temeli Hristiyanlıktır Türk kalınız, tatbik edemeyeceğiniz kanun çıkarmayın Hak bellediğiniz ya da yolda ilerleyin Batının sözlerine kulak asmayın Siz ilerlemeye bakın, adalet ve bilgiyi elden bırakmayın Avrupa efkâr-ı umumiyesinin az çok değeri olan kısmını yanınızda bulacaksınız. Kısaca biz bab Ali'yi kendi idare tarzını tanzim ve ıslahı için geliştiği teşebbüslerden vazgeçirmek istemiyoruz. Ama Avrupa'yı örnek olarak olmamalıdır, almamalıdır kendine. Avrupa'nın şartları başkadır, Türkiye'nin şartları başka. Avrupa'nın temel kanunları doğunun örf ve adetlerine taban tabana zıttır. İthal malı ıstıhlacının kaç ıslahattan kaçının bu gibi ıslaha Müslüman memleketini ancak ancak felakete sürükler. Onlardan hayır gelmez sizlere. Meternich bir anonim şirket. Bu kasvetli hava büyük ihtilalden sonra esmeye başlıyor Avrupa'da. Orta çağda herkes yerli yerindedir. Arada bir Kudüs hülyasını tutan baronları İslam'ın kılıcı hacamat edip şatolarına yollar. Avam tarihin kulesindedir. Sırtında kamçı izleri. İçtimai ehram sarsılmaya başlar. Karanlıktan uğultular yükselir. Şuurun sesi, isyanın sesi ve tanrılar belirir ufukta. Hürriyet, akıl, fert. Avan Burjuva olur, 18. asır kavga asrı. Arzu insanlığa mezar yapacak olan Burjuvazi, insan hakları uğruna savaşmaktadır. Ağlamaz, kükrer, sonra fetihten fethe, daha doğrusu cinayetten cinayete koşan bu kabillere oyu, kendi güven günlerinin de sayılı olduğunu anlar. Karansarlık sarar Avrupa'yı, şairane bir karansarlık. Bir imtiyaz bir kibarlık alameti Şimdi yeni bir illetle karşı karşıyayız Elem değil Keder değil Yas değil Avrupa bir yol kavşağında ve her yolun sonunda Adam Cellatları da kurbanları da aynı mezvaha bekliyor Avrupalı tanrıyı öldürdü Topuklarından saçlarına kadar uzanan bir mütenahiye mahpus Bu kubbede hoş bir seda bırakmadan yok olup gidecek Cinayetleri hiçbir işe yaramadı Avrupalı, hangi Avrupalı? Bugün bütün dünya Avrupalı değil mi? Aydınlarımız batının her hastalığını ithale, memur bir anonim şirket ne yazık ki. 19. asırda ithal ettikleri hastalığın adı buhrandı. Kelime doğar doğmaz birbirini kovaladı buhranlar. Ekonomisi, içtimai disi, fikrisi şimdi de yeni bir meta sürüyorlar piyasaya. Bunalım. Çabuk, sinsi, vahim bir maraz. Kendimize pek yakıştırdığımız bu illetin köküne tarihimizde ne uzviyetimizdedir. Şairin Reşit Paşa için söylediklerini biraz değiştirerek entelijansiyamıza ithaf edelim. Vücûde nazik millet rehinisi hat iken düşürdü re'ye sakimi Frengi illetine. Demokrasi ve İslamiyet. İki asır önce Basılan bir ikonoloji kitabında kadın olarak tasvir edilmiş demokrasi, alnında asma yapraklarından bir taç, sırtında kaba saba giysiler, bir elinde nar, ötekinde yılan. Her çağ kendi rüyalarını, kendi emellerini söyletmiş kelimeye. Her demagog kendi yalanlarını. Uğrunda sel gibi kanalık akıtılmış. Nedir bu demokrasi? Katıksız demokrasi ayak takımının despotizmidir, diyor Voltaire. Demokrasinin temeli fazilettir, diyor Montesquieu. D. Meister hırstır, diyor. Demokrasi adaletin tembelidir. Başka birine göre, başka birine göre ruhani ve cismani bütün iktidarların sona ermesidir demokrasi. Terry için demokratik, cumhuriyetlerin sonu ahlaki bir alçalıştır. Günümüze gelelim. Ve belki bir sosyoloğa göre demokrasiyi diğer siyasi rejimlerden ayıran ön faraziye hürriyet. Hürriyet demokrasinin başlangıcından itibaren mevcuttur. Derece kabul etmeyen kayıtsız şartsız bir hürriyet. Bu mefhum demokrasinin amacını da belirtir eşitlik. Eşitlik gerçekleşemez. Gerçekleşirse demokrasi hikmeti vücudunu kaybeder. Yerini anarşiye bırakır. Tarihteki demokrasileri anlamak ve ön, ve özlerinden ne kadar uzaklaştıklarını tayin etmek için onları bu saf tiple karşılaştırmak gerek. Bakınız Front, Le Novel Age, Paris Riviera 1970. Çağdaş Avrupa'nın demokrasi anlayışı bu kısaca. Şimdi de İslamiyetin devlet telakisine bir göz atalım. İnsanlar doğuştan eşittirler. Kullukta, fanilikte eşitlik. Ama menfi bir eşitlik bu. Sonra iman sayesinde yeni bir eşitlik kazanırlar. Kardeş olurlar. Rabbin lütuflarından aynı ölçüde faydalanacaklardır. Hukuki ve müsbet bir eşitlik. Kulun bütün haysiyeti mümin oluşunda. Kul, mümin olunca hukuki bir hüviyet kazanır. Dilenciyi harifeye eşit kılan bir hüviyet. İslam için hürriyet, felsefi, din hukuki bir mefhum. Temelli, camianın bütün fertleri arasında tam bir hak eşitliği olduğu inancı. Hükmeden Allah'tır. Bu hakimiyet devredilemez. Allah her ulul emri otorite ile doğrudan doğruya teçhis eder. Emir veya sultan seçimle gelse de durum değişmez. Allah'ın dışında cismani bir otorite yoktur. Vardır demek Allah'a şirk koşmaktır. Ul emir Allah'ın aletidir sadece. İslamiyet'te her türlü istibdada ahkam-ı Kur'aniye dışındaki her türlü keyfiliğe karşı direnmek için birçok yollar vardır. Kitap sahibi kavimler İslam'ın üstünlüğünü kabul etmek ve ona cizye ödemek şartıyla hudutlu fakat teminatı olan bir hakka layık görülürler. Bu himaye ümmetin bir civan mersliğidir. Bir nevi misafirperverlik. Himaye edilenlerin daha az vazifeleri olduğu için hakları daha, daha azdır. İbadetlerini devam edebilir, kendi kanunlarını uygulayabilirler. Putperestlerin camiada yeri yoktur ama Müslümanlar onları da zaman zaman korumuşlardır. Her kafir ve putperest İslamiyeti kabul eder etmez misaka dahil olur. İslam cihan şümül bir dindir. Bütün insanlara hitap eder. Kasta tanımaz. Gerçek Müslümanın nazarında sosyal sınıf diye bir şey olamaz. Servet veya mevkiyi ayırmaz insanları. Müslüman, Müslümana eşittir. Cevdet Paşa'nın söyleyişiyle Emret-i Ayyüşçe, Agniya ile Fık, Fıkaranın halleri mütekarip ve müteşabihtir. Cami-i Şerif'te ise müsavat-ı ve hürriyeti kâmile vardır. Fukara ile zengin arasında bir büyük mesafe görünmez ve Hristiyan devletlerinde olduğu gibi tefrika ve husumet de yoktur. Binaenaleyh akvamı İslamiye'de komuni ve sosyalist ve nihilist gibi fruku itizaliye bulunmaz. Emri teşrihi magister Kur'an'ındır. Fıkıh kazai mecister bütün müminlerindir. Müminler Kur'an'ı okur ezberlerler ve hareketlerini ona göre ayarlarlar. Bir hüküm icra kuvveti var hem mülki hem dini. Hüküm yalnız Allah'ındır. Bir aracı tarafından ulul emr'dir bu araç aracı yürütülür. Ulul emrin ne kazai ne de teşrihi kuvveti vardır. Vatandaşlığı yapan kan ve toprak değil inanç Ümmetin Avrupa dillerinde karşılığı yok Siyasi ve dini bir bağ Kur'an hem bir ibadet kitabıdır hem bir anayasa Muhatabı bütün insanlıktır Kur'an-ı Kerimin Bakınız Gardet La Chit, Müslümane, Paris, Rhin 1970'ten alındı, alıntı Demek ki İslamiyet'in temel mefhumu eşitlik. Bu bir amaç değil bir hak, hürriyet, eşitliğin bir başka adı veya görünüşü. Sınıf kabul etmeyen, imtiyaz tanımayan bir dinde kimin kime karşı hürriyeti? Batı hürriyeti bir hata işleme hakkı olarak tarif ediyor. Müslümanın böyle bir hakkı yoktur. Çünkü o ebedi hakikatin, yegane hakikatin, cihan hakikatin emrindedir. Evet İslamiyet bir kanun ve nizam hakimiyeti. Demokrasi'dir. Batının gerçekleştirmeye çalıştığı eşitliği çoktan fethetmiştir İslamiyet. Fikir hürriyetini insanı insana saldırtan bir tecavüz silahı olarak değil, bir ikaz, bir irşat vasıtası olarak kabul etmiştir İslamiyet. Demokrasinin ta kendisidir İslamiyet ama batınınkinden çok başka bir ruh ikliminde gelişen, çok başka umdelere dayanan bir demokrasi. Aydınlatın dini izimler, İrfan, düşüncenin bütün kutuplarını kucaklayan bir kelime, tecessüsü madde dünyasına çivilemeyen, rekayi zirvelere kanatlandıran, beşeriyi ilahi ile kutileştiren, uzun ve çileli bir nefis terbiyesi, İslam insanı parçalamaz, İrfan, kemale açılan kapıdır amelle taşlanan ilim. Batının kültüründe bu zenginlik, bu ihtişam, bu hayata istikamet veriş yok. İrfan bir mevhibedir. Cehille gelişen bir mevhibe. Kültür katı, fakir ve tek buğutlu bir lafız. İrfan, beşeri beşer yapan vasıfların bütünüdür. Kültür, homo ekonomikusun kanlı fetihlerini gizlemeye yarayan bir şal. İrfan, dini ve dünyevi diye ikiye ayrılamaz. Yani her bütün gibi tecaziyi kabul etmez. Kültür kaypaklığı müphemiyeti ve seyyalizyetiyle Avrupa'dır. Tarih edilmeyen ve edilemeyen bir kelime. Kah suda, kah karada yaşayan bir hilkat garibesi. Alman için başkadır, Fransız için başka, bazen içtimai hayatın bütününü ifade eder. Bazen bir alışkanlıklar, bir kazanılmış hünerler mecmuasıdır. Şimdi hayatın kendisidir, şimdi cilası. Avrupa'nın kılı kırka ayıran tahlilci zekası, bilgiyi dünyevi ve dini diye ikiye böler. Ona göre dini kültürle la dini, la dini kültür farklı mefhumlardır. Mef dünyevi kültür ne demek? Kültürü toprağa zincirleyen bu anlayış da bir ideoloji yani bir aldatmaca değil mi? Din asırlardan beri yaşayan ve nesilleri huzura kavuşturan tecrübeden geçmiş bir inançlar manzumesi. Sıcak, dost, köklü. Batının dünyevi dediği kültürse hakimiyetini tahkim için düşman ülkelere ihraç ettiği sefil bir ideoloji. Taarruzun hedefi Haçlı Seferlerinden beri aynıdır. Kılıçla kazanılamayan zaferi, Yalanla kazanmak. İdeolojiler tahribe yeltenlikleri imanın yerine sahtelerini ikame etmek için uydurulan birer er tarzdır. Başka bir deyişle revizleri, merasimleri ve kiliseleriyle çağın icablarına uydurulmuş birer inanç mazlumesi. Rüştünü idrak etmemiş nesillere ilim diye yutturan yalnız zarflarıyla ilmi muhtevalarıyla masal birer bulamaç. Şöyle diyelim, Avrupa tanzimattan beri aynı emelin kovalayıcısıdır. Türk aydınında mukaddesi öldürmek, mukaddesi yani İslamiyeti. Bu mukaddesin yerine bir kendi mukaddesini aşağılayamazdı. Çünkü misyonerin hedefi devleti aliyeyi Hristiyanlığa kazanmak. Yani devleti i aliye ile bütünleşmek değil, ezeli düşmanını etnik bir toz yığını haline getirmekti. İstediği kalıba sokacağı şuursuz ve iradesiz bir toz yığını. Kaldı ki İslam'a teklif edeceği bir mukaddesi de yoktu Avrupa'nın. Tahrip ameliyesi hiç değilse aydınlar kesiminde tam bir başarıya ulaştı. Batı'nın muharef Hristiyanlığa tevcih ettiği tenkitleri kendi dinimiz için de geçerli sandık. Hürde, hür hür endişlikleri ile övünen nesiller türedi hür endişler ananeye düşmandılar tek mabutları vardı teceddüt tek mabetleri avrupa celal nuri abdullah cevdet baha tevfik ve tabaaddin bey vesaire sözde bir isyan da bu taassuba istibdada karşı zekanın direnişiydi İmihlal'in mesuliyetini imana yükleyen bu zavallılar bir asır önceki Fransız İntelijansiyası'nın kiliseye karşı savaşını tekrarlayan şuursuz birer aktördüler. Zehirli telkinleri mukavemet kalelerini yok etti. İmansız ve idealsiz nesiller türettik. Pusuda bekleyen yabancı ideolojiler setleri yıkılan ırmaklar gibi yayıldılar ülkeye. Onları üç zümrede toplayabiliriz. Hiçbir dünya görüşüne bağlı olmayan ve sır ihraç maksadıyla uydurulmuş müstahse telkinler. Bizim için uydurulduklarından onlara milli diye ısıtlandırdık. Bütün tahripkar telkinlerin mümeyiz basfı tarihe düşmanlıktı. Tarihe yani milli birliğin, milli şuurun biricik mimarına. Osmanlı barbardı, İslamiyet gelicilikti, biz Hititlerin, Sümerlilerin çocuğuyduk vesaire. Bir nevi nasyonal sosyalizm. Nasyonel sosyalizm Alman milletine mahsustur ve ithal edilemez. Ancak karikatürü yani muharef bir nasyonal sosyalizm Türkleştirilebilir. Hayvaniyi yani biyolojiyi ilahileştiren bir inanan. Bütün kavimlere kucağını açmış bir camiadan iltifat görmesi beklenemezdi. Sosyalizmler başka ülkelerin tezatlarını halletmek ve Hristiyan batı medeniyetinin karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmak için imal edilen sosyalizmler bize tarihi çerçevelerinden sökülerek içtimai muhtevalarından tecrid edilerek ezeli ve ebedi birer nas gibi takdim edildi. Üç cümlede topladığımız bu hazmedilmemiş ve hazmedilmesine imkan olmayan inanç mazlumeleri hep aynı iştiyakı cevaplandırmaktadırlar. Yani her üç inanç da mahiyetleri icab edin, diniidirler. Mahiyetleri icab dedik, zira üçünün de ilmihalleri, rahipleri, revizleri vardır. Üçü de şuura değil, şuur altına hitap ederler. Tenkit ve münakışaya tahammülleri yoktur. Geniş halk tabakaları ecdattan müntekil imanlarına sıkı sıkıya bağlıdırlar. Rasyonel, irrasyonel gibi nevzuhur tefriklerden habersizdirler. İslamiyeti zoptan benimserler, ithal malı, ideolojiler, histarından dadır. Bütün zorlukları onlarla çözer, bütün meçhulleri onlarla aydınlatırlar. İslamiyet halk tabakalarının kültürüdür. Bu sözde dünyevi kültür ise aydınların dini, din afyon mudur, şato kiliseye dayanıyordu, kilise nasa. Batının düzünde tarihi akılla naklin mücadelesi tarihi. Nakil imtiyazların kalesiydi. Üçüncü sınıf bu asırlık kaleyi akim dinamitiyle tahrip etmedikçe hürriyete kavuşamazdı. Hristiyanlık eski toprak köleleri için karanlık bir mahpestir. Maddecilik, arz mevut din zilletti, dinsizlik, haysiyet. Burjuvazi iktidara geçer geçmez kiliseyle nikah tazeledi. Kiliseyle yani nasla. İmtiyazlarını koruyacak bir hisardı nasl. Şimdi aklın bayrağını omuzlamak yeni bir içtimai sınıfa düşüyordu. En yoksul ve en kalabalık sınıfa. Mekanist, maddecilik. Yükselen burjuvazinin kavga silahıydı. Diyalektik maddecilik, dördüncü sınıfın kavga silahı oldu. Birincinin görevi feodaliteyi yıkmaktı. ikincinin kapitalizmi. Din, Avrupa için bir afyondur. Bütün ideolojiler gibi. Avrupa'nın tarihi bir sınıf kavgası tarihidir. Osmanlı için şuurdur din. tesanütdür, sevgidir. Osmanlı toplumu insan haysiyetine ve inanç birliğine dayanır. Hegel belki haklı tarih tezatlar içinde gelişir. Osmanlı'nın tezatı Avrupa'dır. Batıda maddecilik batılın hisarlarını yıkan bir dinamit. Hür düşüncenin dinamiti. Osmanlı İmparatorluğunda maddecilik bir kendi kendini tahrip cinneti. Avrupa Osmanlı ülkesine papaz ihraç eder. Hristiyanlığa davet için mi? Ne bina sebet. Tek emeli Osmanlı'yı dinsizleştirmektir. Dinsizleştirmek yani etnik bir toz haline getirmek. Bir kelimeyle dinsizlik batının yükselen sınıfları için ne kadar hayırlıysa bizim için o kadar meşumdur. Onlar için ilerleyiş, bizim için çözülüş ifade eder. Mukaddesi ister siyah derili ister sarı, inananlar kardeştirler. Aynı şeyleri sevmek, aynı şeyler için yaşamak ve ölmek, Türk'ü, Arap'ı, Arnavut'u düğüne koşar gibi gazaya koşturan bir inanç, gazaya yani irşada 600 yıl beraber ağlayıp beraber gülmek, sonra bu muhteşem rüyayı korkunç bir kabusa kalbeden meşun bir salgın, maddecilik. Tarihin dışına çıkan Anadolu, tarihin ve hayatın heyhat. Bu çöşküşte kıyametlerin ihtişamı da yok. Şiirsiz ve şikayetsiz. Düşmanlarımızın tanrısı, akıl, devlerin değil, cücelerin silahı. İnsiyaktan daha akmak, ahmak bir meleke, küstah, şımarık, mütecaviz, hırsız fenerinin soluk ve şüpheli aydınlığı. Toprak köleleri bu tanrı sayesinde zincirlerini kırdılar fakat insanlık ne kazandı? İnanç asildir, medeniyetler onun eseridir. Biri mühendisleri yaratır, öteki kahramanları. Gerçek akıl ilah bir mevhibedir aşka sonsuza feragata kanatlandırır bizi İnsanın maddeyi ve rakama zincirleyen bu miskin meleke yabancı bir tanrıdır düşmanlarımızın tanrısı. Ser, der, sergüzeşti caliban kendini promete, promete sanan avrupalı içtikçe artan susuzluk ve devrim. Giotin taçlı başları egzotik çiçekler gibi biçer. Asalet yanan şatoların duman ve alevleri içinde tarihe karışır. Yeni bir kahraman belirir sahnede. Caliban, Bedmest ve Küsta. Önce insanlara saldırır sonra tanrılara. O tanrılar ki ezelden beri kainatın belkemiydiler. Sığınağın kundaklar caliben ve ayılınca afallar. Diyalektiğin ve izafiyetin kaybak dünyasında sabit bir nokta bulamayınca abese iltica eder. Tanrı fikri istikametini ayarlayan kutup yıldızıydı. Kayboldu onun yerine bir meşale oturtmaya çalışıyor meşale veya mum bu garip mahluk kah şüphenin sınırlarında raks ediyor kah fikri iffetini en batıl inançlara teslim ediyor çağdaş Avrupalının mukaddesi abesler yani hantal, yalınkat ve şiirsiz ideolojiler yeni bir ideoloji sosyoloji buhranlarının çocuğu komte İhtilalin ölüme mahkum ettiği katolikliği, insanlık dini ismi altında horlatan bir yan deli. Yarı deli. Le Play sürüyü şer kuvvetlerine kaptırmak istemeyen kiliseyi temsil eder. Şer kuvvetlerine yani sosyalizme. Durkheim sarsılan düzeni rasyonalizm rayına oturtmaya çalışan bir haham torunu. Ortak vasıfları kötü birer nasir olmak, nasir olmak. Dava, Hristiyan Batı toplumunu istikrarla kavuşturmak. Dördüncü sınıfın ataklıklarını önlemek. Bir Fransız yazarı çoban köpekleri diyor üstaatlara. Fransa 1958'e kadar liselere almıyor sosyolojiyi. Bizde 1914'ten beri kürsüsü var. Yeni teolojinin en Le Lebon ve Demolin Demolins gibi yamaktarları ile birlikte ikinci meşruiyet meşrutiyetin en itibardaki ahinleri. Hangimiz elimize aydınlık getirdiler? Başka bir dünyanın başka bir medeniyetin çocuğuydular Yeryüzünde yaşadığımızdan bile haberleri yoktu neredeyse Büyük bir isticalle ithal edilen bu sahte ilim tek işe yaramış Nesillerin uyanmasını önlemek Önlemek İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni putlar çıkmış ortaya Truman Marshall planı ve Amerikan sosyolojisi bu Bilimsel sosyolojinin ilk amacı Amerikan iş çevrelerinin mutlak hükümranlığını sağlamak. İlk keşiflerinden biri sosyordama, sosyodrama, sosyodramanın, sosyodramanın temelinde şöyle bir peşin hüküm yatar. Amerikan toplumu mümkün dünyaların en iyisi ama işletmelerde ufak tefek aksaklıklar görülüyormuş. Adam bu canım düzene ayak uydurmayan birkaç ruh hastası psikodrama veya sosyodrama ile afiyete kavuşturulur, olur biter. So Sovyet sosyolojisi sosyolojinin karikatürü. Hüsnüne esir olduğumuz bu yeni ideoloji edebiyatın en sevimsiz dalı. İlme benzeyen tek tarafı sıkıcılığı. Kendi tarihlerinden, kendi mukaddeslerinden bir kelimeyle, kendi ruh dünyalarından habersiz nesiller. Bir ülkeden bir ülkeye, bir medeniyetten bir medeniyete taşınınca, bütün hikmeti vücudunu kaybeden, bu şiirsiz, bu soğuk ideolojiden öylesine bezmişlerdir ki, iffetlerini herhangi bir gerçek ideolojiye teslim etmelerine şaşırmamak lazım. Bu ülke Cemil Meriç 10. Bölüm Bu son moda mitolojinin yerli rahipleri bana hep Voltaire'ın bir tarifini hatırlatır. Avukat Paris'in örfü, adat mı öğrenmek için yıllarca Theodosius ve Justinianus kanunlarını ezberleyen, sonra efendim kaydını yaptırarak ücreti mukabelinde müdafaya çıkmak hakkını kazanan kimsedir. Sesi müsaitse tabi. İki düşman kardeş... Avrupalıya göre Marx'la Weber sosyolojinin iki düşmanı kardeştir. Kardeşidir. İki düşman kardeşidir. Ama doğu söz konusu oldu mu? Rakipler anlaşmazlıklarını unuturlar. Coğrafi kaderciliği bilimsel bir hakikat gibi sergiler Marx. Ülkedaşlarının doğuyu sömürürken vicdan azabı duymamaları için bir kurt masalı uydurur. Beber'in hareket noktası ise şu Avrupa'nın dünyanın kalp yahı, insan bütün büyük fetihlerini Avrupa'nın kılavuzluğunda gerçekleştirmiştir. Öteki medeniyetler birer emekleme, birer başlangıç, birer müsvedde. Avrupa'nın ayrıcı vasfı akılcılık, çağdaş tarihin mimarı burjuvazi. Dünyanın başka ülkelerinde burjuvazi olmadığı için Avrupa'nınkine benzeyen bir medeniyet de yok. Birçok ülkeler kapitalizmin eşiğine kadar gelmişler fakat kapitalizme geçmemişler. Sinai kapitalizm protestan ahlakının eseri. Acaba öyle mi? Weber'in protestan ahlakına ya yamamak istediği rasyonalite, irrasyonalitenin ta kendisi değil mi? İnsanı eşyalaştıran, insan haysiyetini sıfıra indiren bu ahlak kapitalizmin cinayetleri ve adilikleri üzerine örtülen bir şal. Tarih bir Avrupa dinidir. Weber'e göre oysa mukaddime 1860'larda Fransızcaya çevrilmiş. Geniş tecessüslü bir ilim adamının bu büyük kitaptan habersiz oluşu düşünülebilir mi? Ne çirkin samiyemiyetsizlik. Weber Protestan insanının yani Hristiyan Avrupa'nın destancısıdır. Asil bir davranış. Ama o ateşin Alman milliyetçisinin Türk insanına ifşa edeceği hakikat ne? Marksizmin tek büyük faydası olmuştur. Dikkatimizi liberal Avrupa'nın yalanlarına çekmek. Yani içtimai ilimlerin birer ideoloji olduğunu öğretmek. Beber de bir nevi Marksizmin panzehiri olarak tavsiyeye şayan. Sakson köleleri Sakson köleleri boyunlarında bir tasma taşırlarmış. Efendilerinin adı yazdırılmış, yazdırılmış bu tasmaya. Aydınlarımız da onlara benziyor. Her biri bir şehin müridi. Marx'ın ayırıcı vasfı içtimai hakikatlerin ezeli ve cihan olmadığını anlamış ve anlatmış olmak. Kapital yazarı biliyordu ki düşünce belli bir çağın, belli bir coğrafyanın, belli bir ırkın imtiyazı değildir ve ilmin çarkı küflenmiş bir saatin akreple yel kovanı gibi kendi öldüğü gün durmayacaktır. Ne garip tecelli. Dünyanın en diyalektik kafası, diyalektiğe karşı kullanılan en müessir silah oldu. Marksist ne demek? Marx ne vahye mazhar bir peygamberdir, ne tecrübe dışı bilgilerle dolanmış bir kahin. Onu beşeriyelikten uzaklaştırmak Beşeriyete kazandırdığı birkaç Büyük hakikate ihanet değil mi Hayatı, zaafları Hastalıklarıyla belli bir milletin Belli bir asrın adamıdır Marks. İzimler bu manada insan idrakine giydirilen Deli gömlekleridir Her ist koltuk değneği olmadan her izim koltuk değneği olmadan yürüyemeyeceğini itiraf eden bir zavallıdır. İzimler birer anakronizmdır. Birer anakronizm yani kalıplaşan, canlılığını yarı yarıya kaybeden birer konserve düşünce. Batıdan gelen hiçbir izim masum değildir. Biz ki nasıl mukaddesler dünyasından kovduk? Avrupa'nın içtimai ve siyasi mitosları karşısında bu apışıp kalmak, bu kendini küçük görmek, bu papağanlaşmak. Niçin? Unutmamak lazım ki izimler içtimai bir sınıfın müdafaasıdırlar. İçtimai bir sınıfın, bir milletin veya bir medeniyet camiasının tefekkürün tarifidir. Diyalektik Çağlaş Batı'nın koyun postuna bürünen kurt kelimelerinden biri de diyalektik. Diyalektik nedir? Fikri gelişmenin gerçekten ilmi bir tarihi ancak diyalektik materyalizmle açıklanabilir, diyor Plehanov. Ama böyle bir izah her ilmi izah gibi olayları dikkatle incelemeyi ve gerçeği tanımayı gerektirir. Hiçbir nazariye, hiçbir felsefe genel olarak ne kadar doğru olursa olsun böyle bir incelemenin bu türlü bir bilginin yerini tutmaz. Böyle bir muhtevadan mahrum her nazariye mumyalaşmış heybeti içinde kısır bir nas olarak kalır. Diyalektik materyalizmin en büyük düşmanı nasçılık. Diyalektik bir araştırma yöntemidir, çok doğru. Yunan'dan Aristo mantığını al almakta tereddüt etmeyen İslam, Çağdaş Batı'nın diyalektiğinden de faydalanacak elbette. Faydalanacak ama geri kalmış ülkelerin ahmakça hayranlığı içinde bir tılsıma sarılır gibi değil. Yeni Osmanlılar hürriyet diyordu, Avrupa'yı Avrupa yapan hürriyettir. Genç sosyalistler, diyalektik, ilmin sözü, ilmin son sözü diyorlar. Diyalektik, maddecilik, garip bir mefhum izdivacı. Diyalektik bir davranış, bir gerçeğe bakış tarzı. Maddecilik, kalıplaşmış bir düşünce yani bir nas. İspat edilmesi gereken bir faraziye. İlim maddeciymiş, ne münasebet. İlim, gerçeği bölerek anlamaya çalışan, sınırlı olmaya mahkum bir tecessüs. Karanlık bir ormanda dolaştırılan çıra. Materyalizm veya idealizm gibi küstah ve bütüncül nazariyelerin tehlikeli dünyasına sokulmamalıdır ilim. Bence diyalektiyi zedeleyen başlıca handikap kuyruk sokumuna iliştirilen materyalist sıfatı. Diyalektik değişene çevrilen bakış tezatların ilmi. Diyalektik şüphe. Diyalektik daima tedirgin daima uyanık bir şuur. Descartes'in şüpheceliği siyasinin, içtimai'nin eşiğinde durur. Korkak bir şüphe. Marx'ın değerlikliği daha hamleci, daha cesur. Kapital yazarı da Promethe gibi bütün tanrılara düşmandır. Bütün tanrılara yani bütün yalanlara. Ama yine de kalıplara iltica etmek zaafından kurtulamaz. Hegel idealistti. Prusya'nın resmi felsefesiydi hegelcilik. Ödip kompleksi fikir adamlarının ortak zaafı. Marx da karnı doyunca annesine tekmeler savuran haşarı bir tay gibi hegel'e cephe alır, maddecidir. Marx'ın benimsediği maddecilik gerçekte bildiğimiz maddeciliklerden çok başka bir maddeciliktir ama ne de olsa bir yan hakikat. ''Dialektik düşünce hiç kimsenin inhisarında değildir. Tefekkürün tarifidir diyalektik. Heraklitos'dan Hegel'e, Proton'dan Weber'e, Charter'dan Grigwich'e kadar düşüncenin bütün fatihleri diyalektidirler.'' İman mutlak hakikatlerin dünyası. Tefekkür şüphenin İbn Haldun gerçeği haber ve inşa diye ikiye bölmüştür. Ne kadar haklı İbn Haldun. Haber kabul edilir. inşa, tahkik. Aklın cevelengahı olan mahsus dünyada duyular dünyasında hiçbir mutlağın yeri yoktur. Hiçbir milletin idraki başka bir milletinkinden, hiçbir ferdin zekası başka bir ferdinkinden daha üstün değildir. Düşünceye sınır çizilemez. Şüpheden bile şüphe, diyalektiğin her düşünce için kabul ettiği münakaşa hakkını kendisinden niçin esirgeyelim? Diyalektik tefekkürün tarifidir dedik. Doğru, tefekkürün tarifi yani düşünceyi mücerretlere hapsetemeyeceğimizi ihtar eden son derece mücerret bir ifşa, bir işaret. Gerçekle yalan iç içedir, hazla elem gibi. Varlık denen esrarlı yumağı ancak diyalektiğin titizle yal dikkati çözebilir. Diyalektik düşünceyi birkaç kaba düstura hapsetmek diyalekteye ihanettir, yorulmayan bir cehittir diyalektir. Her konuyu ayrı ayrı ve tekrar tekrar ele almak, bütün yönlerini ve bütün yönleriyle kavramaya çalışmak, köküyle, gövdesiyle, dallarıyla, ırmağın kaynaklarına çıkmak ve akışını son durağa kadar izlemek. Doğu despotizme Montesquieu Doğu despotizminden söz eder. Düşünmez ki despotizmin ailesi pelestişkare olduğu İngiltere'de ve tebası bulunduğu Fransa Fransa'dadır. Ne beyzadelerin dillere destan zulümlerini, ne isim hanesi açık tevkif emir namelere hatırlar. Bu şaşkın toprak ağızının hakkımızdaki tür rahatı sadece gülünçtür. Türkler dünyanın en çirkin insanlarıydı. Kanları da kendileri gibi kalk nemdi. Rum dilberlerini görünce akılları başlar gitti, başladılar kıs kaçırmaya. Zaten ezelden beri hayduttular vesaire. Türkler eşek olacak öbür dünyada Yahudileri sırtlarından cehenneme taşıyacaklar, bütün kavimlerin en cahili. Türkiye'de de tebaanın servetine, hayatına, haysiyetine kimse alırış etmez. Anlaşmazlıklar çabucak karara bağlanır. Şöyle ki paşa davacıları dinler, sonra palakaya yatırır herifleri. Bir ala döver ve böylece davayı neticelendirir vesaire. Bize bu kadar tanır Montesco, Batı yazarlarında ciddiyet ve dürüstlük aramayacak kadar Batı irfanının aşinası olanlar için bu hükümlerin tek orijinal tarafı terbiyesizliktir. Kanunların ruhu müellefi ülkesinin birinci Fransız'tan beri çok sıkı münasebet halinde bulunduğu Osmanlı İmparatorluğunu bu kadar tanırsa Hint'i, Çin'i, İran'ı ne kadar tanır? Ne kadar gariptir ki bu hayalperest ve hayasız yazarın doğuya izafe ettiği despotizm Birçok batılı yazar tarafından münakaşasız benimsenir. Bit wift Vogel Sovyetlere çatmak için doğu despotizmi bayrağını omuzlar. Bizim köksüz ve ufuksuz aydınlarımız da tarihimizi karalamak için Montesquieu'nun coğrafi kaderciliğine sığınırlar. Çağdaş uygarlık düzeyi ve İsa Efendimiz ahırda doğmuş çarmıhta can vermiş. Sonra anlaşılmış ki semavattaki pederimiz günahlarımızı bağışlatmak için kimi bağışlatacak belli değil. Mesih suretinde tecelli etmiş. Asırlar geçmiş. Nasara taifesi çarmıhta can veren şefkat tanrısı adına cinayetler işlemiş. Haçlı orduları zincirden boşanan köpekler gibi saldırmış ülkemize. Sayın Bart Helemi İsa şerefine tertip Engizisyon İsa adına konuşmuş. Kürenin adı duyulmamış bir bölgesinde minnacık bir kıta. Önce haydutlarla keşişler hüküm sürmüş bu ülkede. Sonra eski toprak köleleri. Dünyanın dörtte üçü kana boyanmış, talan edilmiş ve o ok, ok kan denizinden mağrur ve muhteşem bir melike belirmiş. Çağdaş uygarlık, mukaddesler kurban edilmiş dildadeye, Mah makhur ve mağlup kavimler perestiş de diz çökmüş önünde ve rubu u meskun, Avrupa'nın abeslerini tan tanrılaştırmış. Biz ki İslam'ın kılıcıydık, hezar bütke deyi. Mescid eylemiş, nakus yerlerinde ezanlar okutmuştuk. Biz ki salebe karşı hilal, küfre karşı hak, zulme karşı adalettik. Şirler pençe-i lerzan olurken, felek bizi de bu gözleri ahuya zebun etmez mi? Ne zilletlere katlanmadık bu de uğruna, ne fedakarlıkları göze almadık. Peki ama çağdaş uygarlık düzeyinde İsa Efendimizin yeri ne? Tarihçilerin iddiasına göre nerede doğduğu, ne zaman doğduğu hatta doğup doğmadığı meçhul olan bu, bu insana Avrupa'nın hala taabbut etmesi anlaşılmaz bir zaaf. Belki bir kadirşinastık, belki bir narsizm. Hadi bu idrak sakame sakametini anlayışlı bir tebessümle karşıladık. Kendi hamakatimizi gelecek nesillere nasıl bağışlatacağız İnsanlığın tarihi neden İsa ile başlasın? Tarihin mehver çağı İsa'dan önce 5. yüzyıl. Bugünün insanı o zaman beri o zamandan beri yaşıyor. Kesper's diyor bunu. Her şahıs tasavvurlarını kendi lisanı üzere kurup da sonra başka bir lisanla tercüme ettiği gibi her millet vakaları kendi tarihine göre tertip edip öteki tarihleri ona kıyasla bulur. Yani her millet kendi tarihini muhafazaya mecburdur diyor Cevdet Paşa. Bilhaneley bizde de hicretin tarih başlangıcı olması emri tabidir. Tarih gerçekte iki kısma bölünebilir. Paşaya göre asrı Ademden asrı İslam’a kadar olan zaman eski çağdır. Ondan sonra yeni çağı İslam’la başlar. Yeni tarihi de iki kısma ayırabiliriz. İkinci kısmın mebdiyi matbaanın keşfidir. Matbaanın keşfi beşeriyetin tarihinde yeni bir devir açmış mıdır? Sanmıyoruz. Bizce yakın tarihi kanlı bir çizgiyle ikiye bölen giyotinin bıçağı. Fil hakika 1789 sanayi inkılabını siyasi bir zaferle taşlandıran yepyeni bir devrin habercisidir. Biz oyunu o zamandan kaybettik. Zavallı Cevdet Paşa. Hicri takvim hazin bir hatıra tarihiyedir artık. Bir insan yaratmak. Avrupa iki asırdan beri bir delinin peşinde. Bir çağ başlıyor bu deliye. Deliyle kaç asır süreceği belli olmayan bir çağ. Hasta, sarsak, perişan ama kalbi olan bir çağ. Bütün devrimler onun adıyla çıkıyor sahneye. Rossu şuuraltının altının isyanı, şuuraltının yani tabiatın. Akademiye yolladığı iki risale asın suratında saklayan iki tokat. Yıkılacaksın diye haykırıyor ona. Yıkılacaksın çünkü doğru yoldan ayrıldın. Tiyatro üzerine mektup. Tiyatroyu bir mektebi edep değil, bir mektebi fezahat olarak vasıflandırır. Email kitabı mukaddesin şeytana yüklediği suçlanan hemcinsine yükler. Suçları hemcinsine yükler. Tanrı ihtiyar bir oyuncakçı, insan hoyrat bir çocuk. Yaratanın elinden çıkarken her şey güzel. İnsanı elinde her şey yozlaşır ve bu itham bütün bir asrı büyüler zekanın şüphenin hür düşüncenin asrını neden Avrupa'nın ufkunda İsrafil'in suğru gibi çınlayan bu ses vicdanın sesidir bir yaralı bir vicdanın medeniyet insanı öldürmüştür insanı ve hayatı Avrupa bir kıyametin arifesindedir İmail'da bir utopya, bütün büyük kitaplar gibi Rosso, kur, Rosso kurtulmak isteyen insanları gemisine davet eder. Geminin adı terbiye, yöneldiği liman, tabiat. Avrupa iki asırdan beri Rosso'nun mirasıyla yaşıyor. Çağdaş pedagoji hataları ve sevaplarıyla İmail'e hecelemektedir. Rosso'da Tokrat gibi hayasız ve Sokrat gibi sarsıcı, maruf tabirle at sineği. 19. asrın ikinci yarısı Avrupa düşüncesinin çağlayanlaştığı devir. Şiir tahtında Hugo, Tengit tahtında Saint Bouve, Bazyak ölümünden sonra büyüdükçe büyümekte. Saint Simoncular, Comte, La Playa, Marx, Ziyopoşa ile Namık Kemal'in bu devler arasında yüzyıl evveline uzanıp Rosso'nun önünde diz çökmeleri dikkate çağayan değil mi? Osmanlı İmparatorluğu bir buhran içindedir. Belki suni bir zelzele ama zelzele. Enkaz altından neyi kurtaracağız? Ziya Paşa çocuğu diyor Namık Kemal vatandaşı. Ziya Paşa için imtin cazibesi nereden geliyordu? Bir insan yaratmak isteyişinden tabii. İnsan sıhhatli olan, sıhhatli insan soyut insan. Email üzerine kafa yorulması gereken bir modeldi sadece. Siyah Paşa'nın düşünmeye zamanı yoktu. Tercümeyi bile tamamlayamadı ve eser Tanzimat aydınlarının tefekkür ve tecessüs hudutlarını gösteren tarih. Bir vesika olarak Mecmuayı Ebu Ziya'nın sayfaları arasında unutuldu gitti. Geç kalmış iki mezlekçi Seyit ve Streiner. İkisi de Batı irfanının müthiş çocuğu. Hasta, ölçüsüz. Seyit bir zirve insan zekası hiçbir çağda memnunun sınırlarını öylesine zorlamadı ama batıda müstehcen onunla başlamaz ahdi atik yüz kızartıcı parçalarla dolu neşideler neşidesini hatırlatırsınız. Hatırlarsanız hadi şiirin hakları vardır diyelim. Hürriyeti vardır. Lut kıstasına ne buyrulur? Yunan edebiyatı bir fuhuş edebiyatı. Dufour altı ciltlik fuhuş tarihini 500 sayfalık birinci cildini bu edebiyata ayırır. Roma'da Yunan'ın şakirdi. Juvenalis gibi ahlakçıları bile yüzünüz kızarmadan okuyamazsınız. Bu ke bir kelimeyle Batı'nın eski edebiyatları için müstehcen diye bir mefhum yoktur. Afif olan Kulaktır Roma'ya göre göz en hayasız tasvirleri okuyabilir. Orta gelince kilisenin tanınmış bir Azizi Tanrı'nın yaratmaktan utanmadığı uzuvların adını söylememek Tanrı'ya hakarettir diyor. Aziz'in tenbihi kulaklara küpü olmuş. Ne din dışı edebiyat haşa hakaret etmiş Tanrı'ya ne de dini edebiyat. Dekameron dekolte tasvirlere bayılanların hala başucu kitabı yalnız Dekameron mu? Balzac 16. asrın en yaman üslup ve düşünce taciden Rebalesi George Sand'a okumak ister. Sand gibi dişlemediği memnu meyve kalmayan bir alifdeyi cihan dehşetli utanır, kapı dışarı eder bazakı. İnsanların komediyası yazarı sakın kadınlara ayıp şeyler söylemeyin, saygı gösterin kulaklarına. Düşünün ki afif olan bir kulakları derken bu sahneyi mi hatırlıyordu acaba? 17. asır misafi merasimperver ama Lafontaine'in konteları yani fabılları değil bir müstehcenler meşheri. Voltaire'ın çağdaşları en ciddileri de dahil yasak bölge tanımazlar. Diderot'un geveze incileri üstlük bir yana Seydin romanlarıyla boy ölçüşebilir. Bir kelimeyle ilahi Marki ne bir münzevidir ne de bir müceddit. Avrupalının şuur altını dile getiren cesur ve hayasız bir psikolog. Julia'ya mektuplar yazan Mirabau kendini politikanın çılgın kası kasırgasına kaptırmasa bir ikinci Seyit olurdu. Unutmayalım ki Seyit yaşarken aristokrasi can çekişiyordu. Küstar Marki bütün inançlarını kaybetmişti. Başarısız bir izdivaç, baldızına karşı duyduğu aşk, mukaddeslerini kaybeden adamın tek mukaddesi kalmıştı, vücudu. 25 yıl tımarhanede yaşadı. Mecburi imsak, azgın iştihalarını kamçıladıkça hasta muhayyelesinin hayallerini kağıda döktü. Talihsiz bir Freud, zincire vurulan bir en Enfantin, Seyyid için hayatta başkası yoktur. Saadettin, saadetin sırrı insiyaklara teslimiyet. Tek düşmanı tanrı yani ahlak. Hiçbir anarşist cinayeti överken onun kadar coşkun değildir. Seyyid insanlığı kurtarmak için cana kıymayı öğütlemez. Cinayet cinayet olduğu için yani işleyene cismani bir zevk verdiği için insanın tanrılaşmasıdır. Aşk yoktur Seydi'cin, çiftleşme vardır, kadın bir zevk makinesidir. Kem alındıktan sonra ifna edilir, insana işkence en büyük has kaynağı. Garip değil mi? Unutulan Seydi içli bir şair Fransa'ya tanıtır. Apollinaire, şuur karanlık dehlizlerinde dolaşmaktan zevk duyanlar, bu Freud azmanını muhabbetle bağırlarına basarlar. Avrupa'nın putlarından biri olur Seyit. Striner, bir başka Seyit, o zavallı mektep hocası da benliğinin zindarına mahpus. Hayat hikayesi tatsız bir roman. Doğar doğmaz öksüz kalmış. Annesi yeniden evlenmiş. Talih hiç gülmemiş zavallıya. Üvey ve baba şefkatsiz bir çevre ve hastalıklar. Güçlükle okuyabilmiş. Sonra özel bir kız okulunda felsefe hocalığı. 6 ay süren bir evlilik ve boşanma sonra 4 yıl nisbi bir rahatlık devresi Berlin Hipple'ın mayhanesi bir ile arasında geçen saatler genç heygelcilerle dostluk kendileriyle azad edilmişler ismini veren bu serazat insanlar ne yasa tanımaktadırlar ne başkan Bauer kardeşler şair Hevergi. Herbeck, Rook, Marx, Engels, Angels vesaire. Asıl adı Gaspar Schmidt olan kahramanımız, Schreiner takma adıyla birkaç makale karalıyor. Dostları çok beğeniyorlar. 1843'te yeni bir iznevaç, Hipple'ın meyhanesinde tanıştığı bir kadın, hayal arkadaşı oluyor. Hayat arkadaşı oluyor. Bir yıl sonra Strainer imzasını bir kitabın kapağında görüyoruz. Tek ve dünyası kitap değil felaket. Strainer işinden çıkarılıyor. Bu tehlikeli fikirlerin yayıcısı genç kızlara felsefe okutamaz diyorlar. Hicimler birbirini kovalıyor. Karısı uçuyor yuvadan ve sefalet ömür boyu yakasını bırakmıyor. Sefalet ve yalnızlık dehanın ezeli yoldaşları. Hippel meyhanesinde bir yabancı olarak yaşamıştı Gaspar. Kitabı çağdaşlarıyla arasındaki uçurumu bir kat daha derinleştirdi ve o coşkun düşünce volkanı bir kere intifa ettikten sonra ebediyen sustu. Ne korkunç bir kader yıllarca ekmek parası kazanmak için tercümeler yaptı ve 49 yaşında şarbona yakalandı. Yasak bölge tanımayan o serazat fikir donkişotunu pis bir sineğin taşıdığı mikrop öldürdü 25 Temmuz 1856 yılında. Kemikleri çürümeden unutuldu Streiner. O çılgın zekayı ölümünden yarın, yarım asır sonra bir biyografin hayran tecessüsü umulmadık bir basübadel mevte kavuşturacaktı. Isıklarla karşılanan tek ve dünyası çağın en büyük en derin kitabı olarak selamlandı. Yazarın fırtınalar kopar, koparan düşüncelerine bir göz atalım. Önce bir tespit. Sümer bütün bağımsızlık iddialarına rağmen heygelci. Hegel'e karşı ama Hegel'ci diyalektikten kurtulamamış. Hep tez, artitez, sentez üçlüsü. Çocuk insiyaklarıyla yaşar Sümer'e göre. Tek dünyası yaşadığı dünyadır. Delikanlı çevreden kopar. Görünenin arkasında görünmeyeni arar. Düşünceye ideale aşıktır. Bir mefhumlar aleminde yaşar olgunluk. Bu iki zıt davranışı kaynaştıran çağdır. Yetişkin insan olduğu gibi görür dünyayı. İdealinden çok gerçeğe yönelir. Yine çocuktur ama şuurlanan bir çocuk. Vehimlerinden sıyrılmıştır. Tek kılavuzu vardır çıkarları. Toplumlar da aynı merhalelerden geçer. Antikite insanlığın çocukluk çağı. Yaşanılan dünya tek Gerçektir İşli, iştihaları insiyakları yönetir insanı sonra toplumların delikanlılık devri başlar hala bu çağın içindeyiz mazinin hakikatlerine inanmıyoruz artık tek hakikat tanıyoruz düşünce veya ruh dinler tanrı diyor bu ter, tecride felsefe akıl düşünüyorum o halde varım ne demek düşünceden başka gerçek tanımamak değil mi heygelde aynı inancı bölüşmüyor mu? Schreiner soyumuzu delikanlılık döneminin vehimlerinden kurtarmak emelindedir. Olgunlaşan insan için tek gerçek ben liberalizm liberalizm, hakiki insan millettir diyor. Fert hodganlıktan kurtulmak yani insanca bir hayata kavuşmak istiyorsa devletin içinde erimeli. Devleti tanrılaştırıyor liberalizm. Bundan daha büyük istibdal olur mu? Siyasi hürriyet dedikleri ferdin devlete ve kanunlara teslimiyetinden ibaret. Çağdaş insan, hukukun forsası. Sosyalizmde, komünizmde bir nevi içtimai liberalizm. İnsanlara karşı hürmüşüz de. Özel mülkiyet canımıza okuyormuş. Özel mülkiyet kalktı mı hürriyetimiz tamamlanılmış. İstedikleri bütün insanların yoksul, bütün insanların dilenci olması. İçtimai liberalizmin insanlara vaadi cihan şümül cine, dilencilik. Nitekin siyasi liberalizmin armağanı da cihan şümül kölelik olmuştur tırnak içinde. Her şey herkesin olacakmış. Herkes kim? Toplum. Daima bir tecrit. Daima hayali bir varlık. Hayali ve ezici. Bu sözde ateler gerçekte çok dindar kişiler. İnsanlığa yeni putlar sunuyor. Sunuyorlar. Hepsi de ferdi, mevhum, tarlılar uğruna feda eden tehlikeli birer ütopist. Cihan insan diye bir şey yok fert var, ferdin kendisini yani ben, insan olmak ideal insanı gerçekleştirmek laf bunlar, beşeriyi temsil edecekmişim, niçin? kendi kendime yetmek, kendi kendimden hoşnut olmak, biricik görevim benden başka nevi beşer yok tek kural tanrının ne yasa ne model, yaramaz bir çocuk, örnek bir çocuktan herkese kafa insan dış baskıları boyun eğen yaratıktan çok, çok daha sihatli. ''Ben her şeyden önce ben ama fitin ideal ve mutlak, mutlak beni değil, gündelik ben, fani ben, gerçek olan tek değer ferdin zevki, ferdin saadeti, ferdin iktidarı, devlet, kanun, ahlak, kendi kendimize vurduğumuz birer zincir.'' Kamil insan bu zincirleri parçalayandır. Benim için bugün doğru olan bugün doğrudur. Yarın başka şeye inanırmışım. İnanırım. Keyif benim değil mi? Haklarımın sınırı yok. Bütün dünya benim. Görüyoruz ki ihtiyar Hobus'un tabiat hali ile karşı karşıyayız. İnsanın insan için kurt olduğu bir dünya bu. Öldürdüğünüz kadar yaşar, çaldığınız kadar kem alırsınız. Her şey sizin için. Avrupalının coşkun bir hayranlıkla tekrarladığı bu öbesler şarkın da meçhulü değildir. Cevdet Paşa olsa mezdek mezhebenin artıkları der geçerdi. Öldürmeyeceksin. Kanun eski Yunan'dan beri büyük sineklerin yırtıp geçtiği, küçüklerin takılıp kaldığı bir örümcek ağı Avrupalı için. Mahivelli insanlığı ikiye ayırır. Tarihi yapanlar tarihin malzemesi. Çabanla sürü katili göklere çıkarır. Seyit ayak takımının peşin hükümlerinden sıyrılmış bir gerçekçi olarak alkışlar. Devlet gözüne kırpmadan cana kıyanları kurumalıdır. Rossu çağdaşlığının yüzüne tükürür gibi sorar. İçinizde mandarini öldürmeyecek kaç kişi var? Kimdi bu, bu mandarin? Çin, Maçin'de yaşayan bir meçhul insan. Tanımadığımız, tanıyamayacağımız biri yani bir mücerret. Oturduğumuz yerde bir düğmeye bastık mı geberecekti herif. Biz hazinelerine konacaktık. Kimselerin ruhu duymayacaktı. Şöhretimiz gölgelenmeyecek, şerefli bir insan olarak yaşamakta devam edecektik. Ahlak bu suale verilecek cevaptaydı Rosso için. Avrupa insanının ruh dünyasını bütün giriftliği ile ifşa eden iki büyük romana en tanınmış eserlerinde bu can alıcı suali tekrarlarlar. Goriot babanın kahramanı Rastin Gaç, daha oturmuş, daha zinde bir toplumun çocuğudur. İlk tepkisi şu. Mandelen kaç yaşında? Sonra sesini yükselten vicdan, daha doğrusu alışkanlık. Hayır. Suç ve cezanın Raskolnikov'u daha çıplak, daha kendisi, daha insan. Sefaleti, bütün zilleti, bütün rezillikleriyle yaşamış. Çıkmazdan kurtulmak için tek çaresi vardır. Tefeci kadına kıymak. Adeta meşru bir müdafaa içindedir. Hukukçuların iztizar iz İstirar hali dedikleri korkunç durum. Kanayan bir hassasiyet, uyanık bir zeka ve hasta bir şuur altı. Avrupalı için medeniyet zorun yerine hilenin geçişidir. Fransız bu manada Rus'tan daha medenidir. Daha medeni yani daha tehlikeli. Boşuna dil döker muhatabı. Delikandı, delikanlı mandalini öldürmeyecektir. Faziletinden mi? Hayır. Tatsız sürprizlerden çekinir ve bilir ki er geç şeytan kendisine yardım edecektir. Raskolnikov sarsıntı geçiren bir toplumda yapayalnızdır. Dostu gibi kafasında bulanık düşünceler, aç ve yarı uykuda. Sanki bir kabusu yaşamaktadır. Aylarca tereddüt eder, ezilen gururu uzun zaman yaralı bir yılanın ıslığı gibi uğuldar içinde. Güçlüsün ve güçlü. Engel tanımayandır. Bu ülke Cemil Meriç 11. Bölüm Suç ve cezanın birinci bölümü bir insanla bir düşünce arasındaki tüyler ürpertirici kavganın hikayesi. Sonra düşüncenin zaferini hazırlayan dekor ve hadiseler. Said Petersburg ihtişam ve sefaletin kucak kucağı yaşadığı şehir. Çayırda yürülen rüya, kamçı darbeleri altında öldürülen kısrak. Dosto'nun kitapları rüyalarla doludur. Rüyalarla beklenmedik tesadüflerle. İnsanların dışında bir kader vardır. Zalim, anlaşılmayan bir kader. Eski Yunan trajedisinde olduğu gibi. Kararsızlık içinde bocalayan Raskolnikov'un garip bir tesadüf cinayete zorlar. Hiçbir sebep yokken evine saman pazarı yolundan gitmeye kalkar. Orada tefecenin kız kardeşiyle bir eskici arasındaki muhabereye kulak misafiri olur. Ertesi gün tefeci kadının evde yalnız kalacağını duyar. Artık kararı kesinleşmiştir. Hiçbir şey düşünmez ve düşünemez. Raskolnikov'la sorgu yargıcı arasındaki konuşma kitabın can damarı. Sosyalistlere göre suç çevrenin ürünü. Suç diye bir şey yok. Suç kötü ve tabiat dışı bir içtimai düzene isyandan ibaret. Çevre her kötülüğün kaynağı demek ki toplum akla veya tabiata uygun bir düzene kavuşunca suç falan kalmaz. Çünkü isyan edecek bir konu yoktur artık ve göz kapayıp açınca, açıncaya kadar insan salaha kavuşur. Ne var ki bu madalyonun bir yüzü. Rüya ile gerçeği karıştırmayalım. Yaşadığımız dünyada suç kaçınılmaz bir olay. Büyük adamla sokaktaki insan ayrı kanunlara tabi. Daha doğrusu büyük adam için kanun yoktur o bir gayenin emrindedir. İnsanlığın hayrı için kalabalığın suç saydığı herhangi bir hareketi işleyebilir. Mesela bir Kepler'le bir Newton'ın keşifleri şu veya bu sebepten dolayı ictimaileşmiyorsa bu sebepleri oradan kaldırmak için çekinmemek lazım ama bu uğurda bir 500 kişi feda edilecekmiş. Mars'ın edilsin. Bütün bütün kanun koyucular, Solon, Muhammed veya Napolyon suçludurlar. Suçludurlar çünkü ataları tarafından konulan, çağdaşları tarafından saygı gören yasaları çiğnemişlerdir. Kan dökmekten de çekinmemişlerdir bu uğurda. Yeni bir hakikatin, yeni bir düzenin müjdecisi olmak isteyen, bir kelimeyle söyleyecek sözü olan herkes suç işlemek zorundadır. Peki ama büyük adamla sokaktaki adamı nasıl ayıracağız birbirinden? Büyük adam tabiat kuvvetleri gibi tahripkardır veya tahripkar olmak zorundadır. Daha aydınlık bir gelecek uğruna bugün, bugünü yıkmakta tereddüt etmez. İlalim konuştuğu yerde vicdan susar. Sokaktaki insanın tek vazifesi vardır. Neslini devam ettirmek. Tabiatı icabı muhafazakardır, itaatkardır, hürmetkardır. Ayırıcı vasfı törelere boyun eğmektir. Bundan gocunmaz da. Yığın büyük adama kanunu çiğnemek hakkını tanımaz. Suçlunun kellesini keser. Böyle yaparken de mizacına uygun davranmış olur. Ama bir nesil sonra aynı kalabalık kellesini kestiği adamı azizleştirir. Yığın hale hükmeder. Büyük adam istikbale. Yığın kurduğu düzenin koruyucusudur ve suyumuzu artırır. Büyük adam dünyayı yerinden oynatır ve hayal bir düzenin mimarı olmak ister. Her iki insanın da en tabii hakkı yaşamak. Bu ezeli savaş yeni bir Kudüs'e yani ilahi nizamın kurulacağı bahtiyar güne kadar sürüp gidecektir. Her büyük adam çarmıhta can vermez. Talih gülümser bazılarına. Kendileri kelle keserler. Bosto, ıstırabın romancısı, ıstırabın, isyanın, merhametin ve şuur altının raskolnikov fahişe sonyanın önünde eğilirken senin önünde değil acı çeken bütün insanlığın önünde diz çöküyorum der suç ve ceza insan ruhunun uçurumlarını mağaralarını dehlizlerini tarayan bir kitap sözü voju vojuya bırakalım rus romanının kristof Christ, kolom o avrupa gogolları dostoları tolstoyları ondan öğrenmiş romanı zevk için okuruz umumiyetle hastalanmak için değil Suç ve cezayı okumak kendini isteyerek hasta etmektir. Kitabı okurken daima bir ruh sancısı duyarsınız. Her kitap yazarla okuyan arasında bir düello. Yazar bize bir hakikat, bir hayal veya bir korku aşılamaya çalışır. Biz de ya kayıtsızlığımızla karşı koyarız ona ya aklımızla. Suç ve ceza da yazarın dehşet verme kabiliyeti orta bir hassasiyetin dayanamayacağı kadar büyük. Ürpertici eserlerin en tanınmış ustaları bir Hoffman, bir Edgar Poe, bir Baudelaire Dostoy'a kıyasla birer göz boyacı, boyayıcı, birer edebiyatçı. Suç ve ceza mahbetten beri yazılan en derin suç psikolojisi etüdü. Doğru ama insanı tanımak böyle bir üzüntüye değmez mi? Semavi kitapların emre öldürmeyeceksin. Hristiyan Avrupa en sefil çıkarları için dünyanın bütün mandaranlarını öldürdü ve öldürmeye de hazır. Goethe ya öz olacaksın ya çekiç diyor. Şark Sadiden Gandhi'ye kadar aksi kanaatte. Yemin ederim ki dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını akıtmaya değmez. Kim haklı? Şiddet Avrupa'nın tanrısı, çağdaş Avrupa'nın en insancı filozoflarına bir göz atın. Hepsi şiddete aşık, soyumuzun alın, alın yazısıymış bu. Kullanılan şiddet, şiddeti kökleştiriyor mu, yok mu ediyor, bize geriye mi götürüyor, ileriye mi, işte asıl mesele diyorlar. Şiddeti yok eden şiddet yalanların en alçakçı, alçakçası değilse vehimlerin en şairanesi. Her kavganın ezeli mazereti son kavga olmak. Bu tahrip ihtirası bir asıl imtiyazı daha doğrusu yüz karası değil. Kabil'den beri uzayıp giden bir lanet zinciri. Kıyacılık kanında var Avrupalı'nın. Yunan destanları birer cinayet salnamesi. Yunan, İskandinav veya Germen destanları. Machiavelli'ye göre mecbur kalanın kalınca kuvvet haktır. Mecbur kalınınca yani istenince şair din şehit ister, asuman kurban diyor. Evet, Avrupalının dini. Kutuplar. 4 asır önce ictimai ahlakın dışına iten Avrupa şimu'i de ferdi hayatı ahlak dışı ilan ediyor. Machiavelli ile Freud iki müşahit. Biri politikayı ilimleştirmiş. Öteki ruhiyatı Avusturyalı hekim çağdaş insanın kulağına canamarsın diye fısıldıyor. Canamar ve hasta dertlerinin kaynağı annene duyduğun itiraf edilmez şehvet. Babana beslediğin hayvanca kıskançlık ve Avrupalı asırlarca gizli kalmış. Meziyetleri birdenbire keşfedilmiş gibi mağrur. Psikanalist karlı bir mit, kilisesi, rahipleri, ayinleri var. Şuur aldı her istediğini kolayca elde eden mutlu azınlığın imtiyazı. Yağının bu gibi inceliklerden haberi yok. Upanishad tanrısın diyor insana, Freud itsin diyor. Hangisi haklı? Şairi dinleyelim. Gökten yücesin, topraktan bayağı, yokluk zulme, zulmediyle bağlıysan toprak ilah. Nur'un tecellekahı isen arş. Feyzi Hindi testideki ay. Hadis kendini tanıyan Rabbini tanır diyor. En küçük sonsuzla en büyük sonsuz arasındaki esrarlı ay niyeti, ifşa eden büyük söz. Hint bilgeleri de gökte bir ay, gökte bir tek ay var. Ak, akisleri sonsuz. Her testinin suyunda başka bir ay o. O testilerden biri de sensin derken aynı hakikati tercüman olmuyorlar mıydı? Kendini tanımak marifetler marifeti. Doğu kıyıları görünmeyen bu ummanda binlerce yıldan beri dolaşıyor. Ama keşiflerini kitaplaştırmamış. Gönülden gönüle aktarılmış sır. Batıya gelince Freud öncesi psikoloji çeşitli bilgin çevreleri sunan bir kaleydeskop. Bakışlarını iç dünyaya çeviren Aydın, Şuur'un mağarasında kendi gölgesiyle karşılaşmış. Montaigne elinde bir kitapla resim çektiren adam, denemeler bir aile albümü. Madame Bovary, Flaubert'in kendisi, insanlık komedyasının tek kahramanı Balzac. Bütün yok bu psikolojide küçük dertleri, küçük sevinçleri, küçük meseleleri ile bir çağın ve bir ülkenin insanı var. Bu testilerdeki ay, aya benzemiyor. Yogi ile komiser. Peşin hüküm yok. Koli, kostlerde yasak bölge tanınmayan bir tecessüs. Gün ortasında karanlık. Bir çağın muhakemesi, bir çağın hatta bütün çağların. Düşünce, kınından sıyrılan kılıç gibi keskin, parlak ve hissiz. Yogi ile komiser de gün ortasında karanlığın bir uzantısı. Bu iki insan düşünce tarihinin iki kutbu veya iki zirvesi Gandhi ile Lenin. İnsanın hayat karşısındaki bütün davranışlarını bir gökkuşağına benzetiyor Köstler ve sosyolojik bir spektro, spektroskoptan seyrediyor. Tayfin bir ucunda kızıl ötesi komiser ötekinde mor ötesi yogi. Komiser dünyayı dışarıdan değiştireceğine inanır. Devrim bütün felaketleri ortadan kaldıracaktır. Ne inkibaz kalacaktır ne ödip kompleksi. Devrim istisayla mübadelenin yeni baştan düzenlenmesi. Amaca götüren her vasıta meşru şiddet, hile, hıyanet, zehir. Mantık tek yanılmaz puzula. Kainat bir kere ha harekete geçirildi mi? Hep aynı gidiş gelişleri tekrarlayan bir rakas. Yogi der ki amacı bilen var mı? Yalnız vasıtalar önemli, zor yok, dıştan hiçbir şey düzelemez, tek manivela kişinin ruhi kuvvetleri. Her işin başı mistik bir terbiye, fert, görünmeyen bir göbek bağıyla sonsuza bağlı. Onun manevi değerlerini besleyen sonsuz, bu iki kutup arasında düşüncenin nüansları. Merkeze yaklaştıkça renkler sisli ve karışık. Komiserle münakışa edemezsiniz. Hazret dövüşe hazırlanan goriller gibi göğsünü döver önce. Sonra ister dost olun ister düşman sizi kucaklar ve boğar. Yoga ile de tartışılmaz. Kelimelere inanmak ki liberallerle, fabyansılarla filantroplarla tartışabilirsiniz ama neye yarar? Dava, Yogi ile komiser arasında, dünya dıştan değiştirilebilir mi? Tarihi berbat eden, iki ucun anlaşamaması, komiserin bütün dikkati kişi ile toplum arasındaki münasebete takılı. Yogi'yi ilgilendiren yalnız kişi ile sonsuz arasındaki bağlar, komiserin bütün çabaları insan tabiatını değiştiremedi diyor Kostar. Bu iflasın iki sebebi var. Ütopya sarp bir dirve. Yol dolambaçlı, yükseldikçe zirve kaybolur gözden. Ne tarafa gidildiği bilinmez. Kalabalık kılavuzunu yolun dışına iter. Sonra kendisi de yuvarlanır uçuruma. İkinci sebep de gaye ile vasıtalar arasındaki uyuşmazlık. Mesul mevkideki adam daima iki imkandan birini seçmek zorundadır. Ya vasıtaları gayeye uyduracak ya gayeyi vasıtalara Nazariye olarak bir uzlaşmaya varmak kabil. Din, iyi niyet, liberalizm birer uzlaşma. Ameli mesuliyetler dilemayı keskinleştirir. Seçe seçeceksiniz. Vasıtaları amaca tabi kılınca faydacı mantık sizi aşağıya kaydırır boyuna. Önce meşru müdafadan söz edersiniz. Sonra en iyi müdafaa düz düsturuna varırsınız. Bu yol sizi atom bombasına Nagasaki'deki 200 bin ölüye götürür. Bu uğursuz inişin ikinci örneği yarayı dağlamak iddiasıyla başlar. Moskova tasfiyelerinde biter. Peki Yogi'nin davetine koşalım. Yazık ki Murakabe ancak ferdi kurtarabiliyor. Kalabalığı dışarıdan günahsız, günahsızlaştırmak, temizlemek söz konusu olunca da karşımıza aynı dilenma çıkıyor. Gayeleri vasıtalara tabi tutunca da aynı kayış mukadder. Yollardan biri Moskova davalarına açılıyor. Öteki her şeyi kabule. İstilai, sefaleti, zilleti, mazinin bir terkiple kavuşmayan halk hareketleri, rasyonalizmle mistizm kutupları arasında yalpa vurur gibi. Bazı devirlerde kitle kızıl ötesinden mor ötesine yönelmiş. Bazı devirlerde tersine. Sanki tarihte musonlar esiyor. 19. yüzyılda hareket komisere doğru. Bugünün insanı mor ötesine koşmakta. 1930'dan beri hepimiz bir parça yogileştik diyor Kostler. Rasyonelden in, irasyonele itildiğimizin farkında değiliz. Aydını önüne katan rüzgar laboratuvarlardan esiyor. Soldan sağa kayış. Başlangıçta ilim adamlarının eseri. Fizik son yıllara kadar bir komiser ilimdi. Gittikçe bir yogi ilim oluyor psikoloji de öyle 20. asır rasyonalizmi yalın kat iyimserliğe hayasız mantığa küstah bir kendine güvenişe Vülasa 19. asrın prome prometece davranışına şüpheyle bakar ırklıların gelişmesinde yogi geceler ve komiser gündüzler var belki de medeniyet uyuyor ve zaman zaman rüya görüyor Çağdaş insan, insanın yarısı. Ona kutsiyetini ve bütünlüğünü kazandırmanın yolu murakabe. Bizi ne yalnız veli kurtarabilir ne ihtilalci diyor Koç'tır. Kutuplar arasında ahil kurulmadıkça insanlığın istikbali tehlikelidir ve murakabenin mekteplerde ders olarak okutulmasını istiyor. Jimnastik ve matematik gibi. Ne yogi ne komisi. Yıl 1893 Güney Afrika'dayız. Pretoria'ya giden trenin birinci mevki kompartımanında genç bir avukatın üzerine aldığı davayı düşünüyor. Avukat üzerine aldığı davayı düşünüyor. Bu sakin delikanlıyı yakasından tutup tarihinin gedabına fırlatan bir kondüktörün eli. Genç adam Hintli olduğu için vagondan atılır. Öğrenir ki on binlerce soydaşı yıllardan beri aynı hakaretlere hak uğramaktadır. Bir vicdan ile bir imparatorluk arasındaki savaş, o gün başlar. Çağımızın ve belki de bütün çağların en büyük destanı Gandhi bir insan değil, bir şuur. Hintin şuuru ve Hint zulmün süngüsünü kanının alevinde eriten millet. Gandhi'nin size ihtiyacı yok. Hakikatlerin hurafelerle sarmaş dolmaş. Dolaş olduğu bir ülkede efsanelerin halesine tenizül etmeyen büyük ruh, İkbal'in sarhoş edemediği tek politikacı ne yogi ne komiser. Lanzo del Vasto doğru söylüyor. Korkunç bir tehlikenin arifesindeyiz. Çatışan milletler ve sınıflarla gelişen teknik. Uçuruma açılan iki ray. İmparatorluklar yok artık. İki blok var. Hakim devletler bir ülkenin adını taşımıyor. İsimleri baş harflerden ibaret ABD, SSCB. Penceleri birbirinin karlığına geçmiş iki canavar. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Pençeleri birbirinin karlığına geçmiş iki canavar. Bu azgın düşmanların en göze çarpan tarafı benzerlikleri. Her iki blokun rejimi de kanlı bir ihtilalden doğdu. Birinci blok Fransız ihtilalinin çocuğu mecburi askerlik hizmetini kanunlaştıran o topyekün savaşa ilk hazırlık ikinci blok kadınları da silahlandırdı vasıtaları aynı şiddet kanunları aynı madde bu lanet zincirini ancak hakikat adalet ve aşk kırabilir Kapitalizmle komünizm batının iki çehresi biri kumarhane öteki mahpez kostler ya komiser ya yogi diyor. Gandhi zirvelere yükselen üçüncü yolun müjdecisi. Düşman sümgülerine göğsü ile karşı koymak zora yok demek. Direnişlerin en erkekçisi. Diz çöken bir direniş. Değil bu. Haksızlığa boyun eğen zora yok demiş olmaz. Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır. Her zorba yiğitlikten dem vurur. Tehlikeyi görünce sıvışan, kuşatılınca teslim olan sahte bir kahramanlık. Tek gerçek yiğitlik, zora yok demek, zora yok demek, insana güvenmektir. Düşmanı dost ederek yok etmek, küçültmek değil, küçülmekten kurtarmak, hakkın ezeli gücüne, cihan şümül gücüne inanan zora yok diyebilir. Tek düşman var aldana, savaş bir irşat, savaş ışıkla karanlığın diyaloğu. Düşman, gözü bağlı olandır. Savaşın amacı bu bağları çözmek, kinin, öfkenin, peşin hükmün, küsümseyişin bağlarını, güvensizliğin, inadın bağlarını. Hürriyet bir bağış değil, bir fetih. Zafer acıya katlananındır. Zor hayvana yakışır. Ahimsa insana. Şiddet uçuruma açılan bir yol, sabır hakikate. Gandhi, Hint'in ruhunu dile getirdiği için büyük ve ölümsüz. Hint'in ve insanlığın hem doğu hem de batı, politikayı bile ulviyleştiren o büyük mücahidin derslerine herkesten çok muhtacız. Biz anlayabilir miyiz Gandhi'yi? Hayır, çünkü hayranı olduğumuz batı anlamaz. Hristiyan Avrupa hakikatte tek tanrı tanır. Tanrı veya kahraman, promete, aşkın, imanın, sabrın zaferlerinden habersizdir. İnsan nereye? Servet, küstah, sefalet, tehditkar. Voltaire'ın ah, kahkası baykuşun ulumasından farksız. Yakın harabelerin rüyasıyla serbest bir baykuşun, gözler ya doğacak fecerlerin hasretiyle yaşlı ya kaybolan bir altın çağın. Bu çökmeye mahkum medeniyet üç sütun üzerinde duruyor. Süngü, açlık, fuhuş, Fransa yorgundur. Zaferden yorgun, yenilgiden yorgun, sefahetten yorgun, sefaletten yorgun ve burjuvazinin gittikçe kabaran ihtihası Saray kanlı akıbetinden habersiz, imtiyazlılar filozoflarla kadeh tokuşturuyor. Altın çağı yalnız zamanın külleri altında kaybolan bir belde değil, denizlerin ötesinde de mevcut. Umarım, açtın mı Eldorado, sen de böyle bir Eldorado yaratabilirsin emare oku her şey yaratanın elinden çıkarken güzel bu bir nara konuşan filozoftan çok hicivci insanın elinde yozlaşmış her şey İyi ama yaratanın eserini tahrip eden insan da yaratanın eseri değil mi? güzel güzeli nasıl bozar belli ki şuur altında konuşan ilk günah masalı yedi canlı bir masal bu kalbin ahlakı bu masala dayanıyor kapitalizm kalbin ahlakına rossu için şeytan, mü, özel mülkiyet, insan bir tarlanın etrafını çitle kuşatıp burası benimdir dediği günden, günden beri doğru yoldan uzaklaşmış. Cinayet, cinayeti kovalamış, facia, faciayı sonunda medeniyet denilen bu yapma düzen kurulmuş. Oysa Oscar Wilde için iğrenç olan tabiatın kendisi. Terbiye de içtimaiye yöneldiği ölçüde bozucu. Şu çocuğa bakın diyor. Ne kadar sevimli. Bir de şu 20'sindeki hayata bakın. Nobran, edepsiz, lanet. Onu bu hale getiren toplum yani terbiye. Ummanların ötesinde bir altın şehir yok. İnsan her ülkede hilekar ve yırtıcı. Zaruret tünelinden hürriyet alanına çıkamadı henüz. 50 bin yıl öncesine kıyasla daha güçlüyüz, ama gelişme bütünü kucaklamıyor. Yol iniş çıkışlarla, geriye dönüşlerle, sapışlarla uzak uzamaktadır. Dünle yarın karanlıkla aydınlık, boğaz boğaza, vedalarla Avestanın anlattığı kavga sona ermedi. Soyumuzun ana davalarından hangisi çözüme bağlanabildi? sanayi devrimi hayat üslubunu alt üst etti ama kafalar hep aynı devler her çağda vardı Zerdüşt ile Russell Yajnav Kiya ile Charter aynı insan taş devrinden bu yana insanlığın en büyük zaferi 19. yüzyılda gerçekleşmiş madde üzerinde hakimiyet kimin hakimiyeti 3.5 Avrupalının ya alt üst olan ruh dengemiz İnsanın elinde yozlaşmış her şey doğru ama her şeyi düzelten de insan değil mi? Peygamberler de veliler de kahramanlar da insan. Tarihi yaratan, farklı yığın arasındaki anlaşmazlık. Hayatın kanunu tezat, çatışmasız toplum, beraber otlayan, beraber geviş getiren atsız bir sürü. Tarihin mimarı isteyen kadere, zamana, insana. Dahi iki taşın çarpışmasından doğan Kıvılcım. Marx da toplumun eseri. Ama ikisi de toplum dışı. Verzalis bahçeleri gibi tarflara ayrılmış toplum. Ama tarfların sınır, sınırı belirsiz. Toplumun içinde birçok toplumlar var. Büyük adam kucağında yaşadığı toplumun üvey evladı. Çünkü dünkü yarınki ötelerdeki bir toplumun çocuğu. Rosso yapan, Rosso'yu Rosso yapan yüzünü görmediği annesiyle ayaş babası mı? Marx avukat Marx'ın oğlu olmaktan çok Rosson'un Saint Simon'un Hegel'in çocuğu. Kaderimizi çizen toplum ama ona teslim olunca yokuz denizdeki herhangi bir dalgayız artık. Dalgaların bir tarihi var mı? Kişilik bir kopuş, bir olmayana, bir olacağı bağlanıştır. Görünen toplum içinde görünmeyen toplumu seçmek. İnsan tabiatı değiştirirken kendini de değiştirilmiş. Yalnız tabiatı değiştirirken mi? Büyük adam bir devin sırtına tırmanan cüce diyor Mişirat. Belki doğru dev. Goliat yani yürüyen dağ parçası sırtındaki cüce. Davut yani zeka. Büyük adam kalabalığı tekme ile uyandıran Kılavuz. Sonra uyanan Caliban efendisini parçalar. Tarih hürriyetle kader ruhla madde arasındaki kavgaymış. Bir kelime ile tabiatla insanın kavgası. Tabiat hep aynı tabiat. Ne var ki insan hep aynı insan değil. Ummanlar dehşetinden bir şey kaybetmedi ama çağdaş üresin emrinde yüzen şehirler var. Ve Jüpiter'in korkunç silahını emekleyen bir çocuğun parmakları bir avuç ışığa kaybedebiliyor. Nefisler fitihlerini nesillere devretti ama ilerleyen yalnız Homo Faber. Bütün bu zaferler biraz göz boyayıcı. Jane Ruston tabiatın sırlarından bazılarını aşırdık diyor. İlim adamı çok defa ne yaptığını bilmeyen bir büyücü çırağı tabiat kuvvetlerine uysal bir arslanla oynayan çocuk gibi mıncıklıyor. Ya arslan kızı verirse Bill darant hiç de iyimsel değil. Deprem devi şöyle bir dizlerine dayanıp arzımızı sallayacak olsa ne kulübe kalır ne göklenen. İki robotun yanlış bir hareketi, nereden geldiği, niçin geldiği hala bilinemeyen bu ahmak yuvarlağı yeniden kaoslaştırabilir. İnsanlık barut fıçıları üzerinde raks eden sarhoş. Ağzında sigara ver ve elinde havai fişekler. Soyumuz tanrının havil halifesiymiş. Pek toy bir halife. Kainatın bu yeni misafiri nihayet 1 milyon yaşındadır. Elbet hataları olacak şahikaları ancak tırmanarak yükselinebilir. Yaratanın elinden çıkarken her şey güzelmiş. Kime göre güzel? Evren bir ham madde deposu. Her şeyi biçimlendiren insan güzel de iyi de insan icadı. Yalnız hilkatin ötölyesinden çıkan, yani yeni bir dünya parçası, yeni bir dünya düşünce, yeni bir terkip kurabilen ustaların sayısı bir asırda 3-5 ötesi mevaşi. Bir avuç duman, düşünce bir köprü, kıldan ince, kılıçtan keskin. Kalabalıklar geçemez üzerinden, ülkeler asırlarca habersiz yaşamış birbirinden. Ne Asya Avrupa'yı tanımış ne Avrupa Asya'yı. El Biruni boşuna anlatmış Hinti çağdaşlarına. Kıtalar kapalı birbirine. Yalnız kıtalar mı? Aynı mahalledeki insanlar birbirine yabancı. Her ev meçhule giden bir kompartıman. Kompartımandakiler tesadüfin bir araya topladığı 3-5 yolcu. Ne Marx'ın annesi oğlunu anlayabilmiş ne Krav, Kramwell, Kramwell Milton'ı. Said Simon ebediyete giden yol tımarhaneden geçer diyor. Tehlikeli bir durak tımarhane. Birçok yolcular cennette karar kıldı. Nietzsche, Hölderlin, Komte ömrü boyunca huysuz bir aşık gibi dalaştı cennette. Ayrılan, birleşen, tekrar ayrılan bir çiftçiler. Ve Rubaçov zindanının duvarında sesler duydu. Kelimeşen, kelimeleşen sesler. Bir avuç kelime kıtaları birbirinden ayırır. Yer sarsıntısı gibi. Uçurumlara köprü atan cümleler de var. Bir ırmağa benziyor zaman. Hayretten dona kalmış. Perdede hep aynı gölgeler. Kara gözün repertuarı tarihinkinden daha zengin. Juvenali öfke şa şairleştirmiş öfke yani isyan. Şartta fert değil. Sokak isyan eder. Sorumsuz ve şuursuz bir ayaklanış. Hikmet hamakatle vuslatı hayatın tabii cilvesi zaymaklar ibaret. Batılı için tekamül bir başkalaşma, bir kişi, kişileşme. Sürünün tarihi yok ama tarihin yaratıcısı o sürünün önüne geçmek, sürüden ayrılmak mı? Aradaki mesafe uzayınca evet. Coşmak lazım diyor Sayın Simon, yaşamak lazım. Hem zirvelerde hem uçurumlarda yaşamak lazım. Dizginleri gerilen at şahlanır ama kanatlanamaz. Tecrübe haram ağlarının silahı. Büyüklerin bu koltuk değneğine ihtiyacı var mı? İsa tecrübesiz sayın tecrübesiz olduğu için ulu. ulu. Tecrübe bayağılığa alışmak ve bayağılaşmak. İnsanları eskisi kadar sevmemek, insanları ve eşyayı galiba ölmekte bu. Münzevi Yıldızlar Giderot'un delişmen bir kahramanı ne lüzum var dahiye der. Dünyanın başına dert açan hep o deha tabiatın en tehlikeli armağanı. Düşüncenin bütün cenini, sakıtlarını kudurtan bu tehlikeli armağan nedir acaba? Deha, geninin tercümesi, geni bulutların arkasından gülümseyen tarif Alnında kah yıldızlardan bir taç, kah dikenden. Görülür fakat anlatılmaz. 18. asrın sonlarına kadar yerine oturmamış bir kelime la harp. İsteyenin dilediği manada kullandığı bu içi boş kelimeden hiç hoşlanmaz ama geni gen, o Yavuz Belagatçı'nın yıldırımlarına rağmen yaşar ve yaygınlaşır. Zaferleriyle sarhoş bir neslin bayrağı olur. Cihan şümrülüğünün sırrı mühemiyetindedir. Bütün gönülleri fetheder, bütün dudaklarda dolaşır. Genç Hugo münzevi bir dinleyici olduğunu söyler. Esrarlı bir ses yükselir içimden. Dışımdan esrarlı bir ses gelir. Kimin sesi bu? Ne söyler bilmem. Şairin duyduğu bu ses ilhamın sesidir. İlhamın yani dehanın. Bu cezbe Lamartine'in de yabancısı değildir. Mucizelerini terennim edeyim diye ikinci bir ses verdin bana tanrım. Duyduğumuz seslerden daha saf, Rüzgarlardan, dalgalardan, ormanlardan daha heybetli. İsrail nebilerinin soluğu bu. Ölümü dünyanın hayı huyunu, musikiye kalbeden deruni ses. Başka bir şiirde Deha'yı şöyle anlatır şair. Vecit o muzaffer kartal ruhuma saldırdığı zaman ka alevden kanatlarının sesi mukaddes bir korkuyla ürpert, ürpertir beni. Bu ülke.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 Bu cezbe Lamartine'in de yabancısı değildir. Mucizelerini terennim edeyim diye ikinci bir ses verdin bana Allah'ım. Duyduğumuz seslerden daha saf, rüzgarlardan, dalgalardan, ormanlardan daha heybetli. İsrail nebilerinin soluğu bu. Ölümlü dünyanın hayuhuyunu muzikiye kalbeden derun ses. Başka bir şiirde dehayı şöyle anlatır şair. Vecit o muzaffer kartal ruhuma saldırdığı zaman alevden kanatlarının sesi mukaddes bir korkuyla ürpertir beni. İlham perisi Masıt'ı de sık sık ziyaret eder. Yani putpe, yarı putperest yarı hristiyan bir bakire bu. Homeristan çok Osya'nın kızı. Kendini şaire sunan bir sevgili. Şairi koruyan bir tanrıça değil. Sanat bir görevdir Hugo için. Mukaddes bir görev. Sanatçı bir nevi rahiptir. Yeryüzünde ruhani bir reis, bir Sakar dost magnus var deha. Bu ilahi güç zaman zaman bir insanda tecelli eder. Shakespeare yazan için ilham, meçhul bir varlığın esrarlı fısıltısı değildir artık. Lahiyenin tabiat üstü yardımcıları yok. Tek yardımcısı beyni. Sokrat'ın demonu, Musa'nın yanan çalısı, Numa'nın perisi birer remiz. Yunanca'da dahi ile şairin kökleri bir. İkisi de yaratıcı demek. Deha ilahi bir cezbedir. Eflatuna göre kant için sanata kaideler sunan bir meleke. Hegel, gerçek sanat ne öğrenilir, ne aktarılır diyor. Kabiliyet ile deha'yı şöyle ayırıyor. Schopenhauer Kabiliyet, belli bir hedefe başkalarından daha ustaca ok atmak. Deha, oklarını başkalarının bakışıyla dahi ulaşamayacağı bir hedefe saplamak. Tayin, dehayı girift bir varlık olarak vasıflandırıyor. Önce sanatçının mizacı, üslubu, yapıcılığı, sonra çevre. Tabiat, insiyak, deha, mizac, sinir sistemi, beyin ve kan. Bu esrarlı varlığa ne ad verirseniz verin her büyük eserin ilk kaynağı o. Sabırmış, emekmiş, çevreymiş hiçbir şey o cevherin yerini tutamaz. Şairlerle filozoflardan sonra bir filozof şair guya Uyu dinleyelim. Sanat ve şiirde deha, alabildiğine geniş ve derin bir sevgi, bir içtimai gücüdür. Veludiyete yönelen bir aşk bu bütün gerçek aşklar gibi yeni bir dünya yeni bir canlılar dünyası yaratmadan rahat etmez dahi bütün varlıkları anlamak için bütün varlıkları sevmelidir İlimde bile hakikati bulmanın ilk şartı kendini bir düşünceye bağlamak bir meseleye vermek sevmeden olur mu bu? Dahi başkasının içine giren, başkasını veya başkalarını duyan, yaşayan yani yaratan adam. Deha bazen bütün melekelerin harikulade güçlü, harikulade ahenkli bir gelişmesidir. Bazen bir tek melekenin alabildiğine derinleşmesi, büyümesi, bazen de oldukça gelişmiş melekeler arasında tam bir ahenk. Çevre ile izah edemeyiz Deha'yı. Çevrenin eseri olmaktan çok yaratıcısıdır Deha. Darwin'in Mesut tesadüfü. Seneca her dahi bir parça delidir diyordu. Guya'u'da perili ruhlar var diyor. Eski konaklar gibi. Bazı hekimlere göre bir sanrıdır Deha. Bazılarına göre bir Nevroz. Max Nurdow Beethoven'den Tostoya. Verlaine'den Rimbaud'a kadar geçen asrın bütün büyük şöhretlerini tereddii ile damgalar. Bu cüceler asrı ne dehaya inanıyor ne fazilete. Deha bir sümük meselesidir. Leon Paul Farguaya göre sanat bir virgül meselesi. Aragon için dahinin özelliği öldükten 20 yıl sonra salaklara düşünceler ilham etmesidir. Dahi münzevi bir yıldız. Anasız doğan çocuk. Anasız doğan ve zürriyetsiz ölen. Zirveden zirveye akseden şarkı. Çok güzel bir tanım. Burayı tekrar okumak istiyorum. Dahi münzevi bir yıldız. Anasız doğan çocuk. Anasız doğan ve zürriyetsiz ölen. Zirveden zirveye akseden şarkı. Dante. Rüyalarından biri Mahivalli oldu. Mısralarından biri Michelangelo. İtalyana Michelangelo. İtalya'ya bir dil armağan etti Dante. Yani İtalya'yı yarattı ve sefalet içinde öldü ve 50 yıl sonra bir tanrı olarak kalktı mezarından bir bayrak oldu. İtalyan Birliği'nin bayrağı, İtalya 500 yıl tek birlik tanımış, ilahi komedyanın gerçekleştirdiği edebi birlik. Tevrat, önce kelam vardı diyor, İtalya milleti içinde önce ilahi komedya vardı. Kasvetli bir tecelli, çığlıklar, gözyaşları, ümitsizlikler. Siyahları bürünmüş kadim bir katedral, bir tabut ve dua sesleri ama kubbeler ürperdiği içinde. Hayat dolu bir soluk dolaşıyor mabedi. Bu şiir çöken bir çağın mezarı, doğacak bir dünyanın beşiği. Lame Nais. Nice. Dante tek başına yürüyen adam, mağrur ve münzevi. Sevgileri de kinleri de kendinin. Cehennimi ve cenneti olan bir tanrı. Hem ölülerin yargıcı hem dirilerin. Oysa ne bir tarikatı temsil ediyor ne bir devleti, vatanı bile yok. Sürgün ve fermanlı kaybolan bir davanın son mücahidi bir vicdan, fikir adamının müdahale hakkını idrak eden ilk şair, insanlara hakikati haykıran bütün haysiyet sahibi yazarların kılavuzu, gönlüyle muhafazakar dehasıyla devrimci İbn Haldun ve Viko mukaddime bulutları dağıtan bir rüzgar. Şairsa Nova teolojinin sisleri arkasında çakan bir şimşek İbn Haldun akıl Vico sezgi ikisi de zirvededir. Tunuslu filozof bir kartal gibi yükselir bulutlara. İtalyan zirveye tırnakları ile tırmanır. Hakikati adım adım peteden bir sabır, büyük ve yiğit Yeni ilmin anahtarı şu, İnsanlık kendi kendinin eseri, tarihten tesadüfü kovan bir ihtilal, büyük adam efsanesi. Scheinze Nova ile tarihe karışır, Michelet, tek hoca tanır, Vico. Ve üstadını bir havari Becdi ile çağının kayıtsız ve Kadirşinaz Avrupa'sında tanıtır. Kamu, Kamuens Gerçekle rüya arasındaki uçuruma şiirden bir köprü kurmuş Camões. 1581 şairin değil, bir edebiyatın ölüm tarihi Portekiz tek büyük fatih yaratmış. Camões, Camões. Bir kıta değil, bütün kıtaları fethetmiş Camões. Bütün kıtaları yani ebediyeti. Os Lusíadas, Lusíadas çağımızın gerçek destanı diyor Quinet. Kan kokmayan tek destan. Avrupa şehrinin ilham perisi bir an için Akdeniz'den uzaklaşıp okyanuslara kanatlanır. Her mısrada insanlık gemisinin uzun zamandır hasretini çektiği kıyılara yaklaştığını sezersiniz. Yelkenleri yeni, yeni meltemlerle kabarır ve Asya gökleri Taj Irmağı'nın sularına akseder. Mısralar kah portakal çiçeği kokar kah tarçın. Şairin kalbi de okyanus kadar derin ve geniş ve okyanus gibi iki kıtayı birleştirir. Hayatı bir destandan çok bir haile, sürgün, hapishane, savaş, merakeşte bir gözünü ve ikval rüyalarını kaybeder. Yeniden yaralanır, yeniden yollanır sürgüne. Mekong nehrinin ağzında ölümle kucaklaşır ve elinde dalgalardan kurtardığı şaheser karaya çıkar. Sonra Binbir Ümit'le döndüğü vatanında gurbetlerin en zalimini bulur. Zillet, sefalet, hastalık. Her akşam Lisbon sokaklarında bir hayalet dolaşırmış. Efendisi Kamonese Camo, sadaka, sadaka toplamaya çıkan cevalı bir köle. Voltaire, Us Lukides şairine Homeros'a benzetiyor. Onun gibi ülkeler dolaştı diyor, yoksul yaşadı, yoksul öldü ve öldükten sonra kadri bilindi. Bütün bu örnekler dahilere öğretmeli ki ikbale, deha ikbale götürmez insanı. Scott'ın hikayeleri 20 yaşlarımın 1001 gecelerinden. O büyülü ülkeyi insanlığın komedyasından tanıdım önce, sonra Zola'dan. Marx'tan Tyne'den, 19. asır Avrupa'sını bir baştan bir başa fetheden romancı, benim toy ve obur tecessüsümü de çabucak alevlendirdi. Ne kadar anlıyorum, anlayabilir miydim? Bilmediğim bir tarih, görmediğim ülkeler, başka bir ruh iklimine ne kadar girebiliriz ki? Birçok kitapları okumuş olmak, hatta okumuş görünmek için okuyoruz. Birçoklarını da çevremizden kaçmak için. Göğüte doğru söylemiş. Kitap Batı'nın afyonu. Aylarca masallar dinledim Skat'tan. Her roman merakla seyrettiğim uzun, esrarlı bir film gibiydi. Ne kaldı? Bir düzine roman ismi. Üç beş kahraman. Birkaç peyzaj. Meçhul bir dava uğruna dövüşen yiğit. Serazat... İnatçı insanlar, kan ve ölüm. Arslan yürekli Rişar ile Selahaddin Eyyubi. Haçlıların İstanbul'a girişi ve oldukça geniş bir zaman çerçevesi içinde dal budak salan ihtiraslar. Londra, saray gelişen burjuvazi. Derebeyleri ile şehirler arasındaki savaş. İsviçre'nin hürriyet kavgası, hayat ve gerçek Scott batıda tarih sevgisini canlandırmış romantizmin köşe taşlarından o olmasa Hugo Notre Dame'ı yazamazdı Avrupa'yı Avrupa yapan bu düşünce Fatihleri değil mi Scott Gervantes'in daha genişlemiş daha gelişmiş bir devamı Bayzak ise Fransa'da yaşayan bir Scott. Mezarların kapısını açar Skat ölüleri konuşturur. Çağları, adetleri, müesseseleri gün ışığına çıkarır. En başarılı eserleri yakın malzeyi anlatanlar. Bayzak bu hakikati hemen fark etmiş ve gündeme yaşadığı çağı getirmiş. Son şu andaki şu anda Bayzak'tan çok Skat var. Skat neden çevrilmemiş Türkçeye? Çevrilmemiş çünkü tadına varmak için geniş bilgiye ihtiyaç var. Alexander Dumas'ın romanları daha harca alem. Ham hamzanamelerle beslenen muhayyileler, Monte Kristo'lara, Üç Silahşörlere, Jo'z, Bassem'olara eğil, eğilecekti. Bununla beraber geçen asrın tembel okuyucusu Dumas'ı bile fazla ciddi buldu. Asrımızın gözde romancısı Michel Zevako yeri aydınlar tarihi roman diye onun hiçbir hazırlık istemeyen ucuz çiğnenmiş kavaf işi hikayelerine saldırdılar. Dahi hocasını iyi seçendir. Skat skat balzacı yaratır. Michel Zevako kozanoğlu. oğlunu. Skat balzac. Geçen asrın iki büyük yaratıcısı Balzac'ı daha çok tanıyoruz. Çünkü bizim için Avrupa demek Fransa demek. Skat'ın en tanınmış devamcısı Cooper. Bazak'ın Zola. İkisi de hocalarına kıyaslası Sığ ve Yalın Kat. Balzac. Her Mayıs Bazak'la yeniden doğarım. Dante için. Vergilus neydi bilmiyorum. Yarı yolda bırakan bir kılavuz. Bazak'la başladım yazı hayatına. Zweig. Ömür boyu yaşadı Balzac'ı ve eserini tamamlayamadan öldü. Yıllardır yazmak istediğim bir Balzac var. Belki de hiçbir zaman gerçekleşemeyecek bir rüya. Kitap 3 bölümü kucaklayacak. 1. Balzac'ı yaratan dünya. 2. Balzac'ın yarattığı dünya. 3. Dünyadaki Balzac. İnsanlığın komedyasını 30 yıldan beri devam ederim tavaf ederim dosyalar kabardıkça kabarmış yazmış mıyım çevirmiş miyim bilmiyorum şöyle bir kağıt Şair yarattıktan sonra şairdir. Hegel'e göre. Şairin yazmayanı olmaz. Eserlerinden üstün yazarlar var. Eserlerinden üstün veya onlarla aynı çizgide. Flaubert romanlarını aşar. Kimine göre? Valery şiirini aşar. Goethe'nin kişiliği konuşmalarında bütün heybetiyle yaşar. Bayzak mektuplarında yok. Bayzak günlük hayatta yok. Yiyen, dolaşan, dalaşan başka biri. İnsanlığın... Kome ayasını kimin yazdığını bilmesek birkaç homeros aramaya kalkardık. Tek homeros yaratamaz böyle bir kainatı derdik. Bir kainat ki her cins insanla dolu, delisi, akıllısı, sapığı, bilgisi, dahisi. Belki Tanrı'nınkinden daha küçük ama daha zengin. İnsanlığın komedyası demek balzak bir komedyayı seyretmiş. Oyuna karışmamış yahut gördüklerini bir seyirci soğukkanlılığı ile anlatıyor. Tarihi yapan cemiyet yazan o insanlığın komedyası batının binbir gece masalları. Hangi insan bu masalların hepsini birden yaşayabilir? Kaynakları hem hayal hem hakikat, rüyayla kaynaşan gerçek. Bu romanlar birer itirafname değil. Balzac konuları seçmez, konular seçer Balzac. İki Balzac var: yaşayan Balzac, yaratan Balzac. Birinci Balzac öfkeleri, azgınlıkları, bayılıkları, hülyaları ve istihaları ile ikincisinin ham maddesi. Birinci Balzac hüddam ikincisi büyücü. İki Balzac mı? Hangi iki balzac? Tabiat bir balzakla bin bir balzac halk etmeseydi insanların komedyasını nasıl çıkardı, çıkarırdı ortaya? Rovanca yaşayacak, duyacak ki yaşatsın ve duyursun. Ağlatmak istiyorsanız önce siz ağlayın. Gördüklerinizi anlamak için daha önce yaşamış olmalısınız. İnsan ancak yaşadığı kadarını görür. Gerçek hayatında veya rüyalarında yaşadığı kadarını, insanlığın komedyası ne rastgele bir ilhamın mahsulü, ne tarafsız bir anketin Bayzak eserinin içindedir. Romanlarında adeta rüyalarını yaşar yahut her roman gerçek toprağında gelişen, dal budak salan bir rüya. Adamla eser arasındaki uçurum, görünüşteki Bayzakla gerçek Bayzak arasındaki uçurumun tıpkısı. Bayzak yalnız yaratıcı değil, yaratıcıyı besleyen ihtirasların da tümü. Eseri dolduran insan, vazayı dolduran su gibi. Bayzak eserine ne olduğunu anlatmak için yazdı. Her yaratıcı iki insan. Görünen insan, görünmeyen insan. Çağdaşlarının Bayzak'i tanıma tanımayışları bundan. Gerçek mazret mektuplarında yok. Söyledikleri pestek kerani şeyler zaten içindeki dünyanın farkında da değil. İçindeki dünya da dışındaki dünya gibi parça parça fedelilmesi gerek. Parça parça yaratılması. Bir adamı tanımak için düşüncelerini, acılarını, heyecanlarını bilmemiz lazım hiç değilse. Hayatın maddi olaylarıyla ancak kronoloji yapılabilir. Kronoloji aptalların tarihi. Lamennais Lamennais Hristiyanlığın en coşkun, en inanmış savunucusu. Kilise afaroz etmiş üstadı. Her müessese yalanlara dayanır. İstediği ezel. Prensiplerin aydınlatılması değil, çıkarlarının korunması. Lamennais vecitle yazar. 19. asır Avrupası'nı akılcısı, akıl dışı bir yobazlık dalgası önüne katmıştır. Akla perestiş, hangi akla? Maddi çıkarlarını bir çoban köpeği uysallığı ile koruyan, alelade ihtimalleri ezeli kanun diye sunan, bakkal terazisi kadar hassas, bakkal terazisi kadar yalana bir aşağı yukarıya lamennais bu sahte tanrıya isyan eder. En hasta asır kendini hadaya kaptıran asır değildir. Hakikaten yüz çeviren, hakikati küçümseyen asırdır. Coşkun heyecanların olduğu yerde güç tükenmemiştir. Ümit vardır henüz ama ya kıpırdanışlar sona ermiş, namız durmuş, kalp soğumuşsa yakın ve önüne geçilmez bir çöküşten başka ne umulabilir? Neden saklamalı? Avrupa'da toplum hızla bir vahim akibede koşmaktadır. İlletin en korkunç arazi sinesinde uğurlayan eninler. Varlığını alt üst eden sarsıntılar mı? Hayır. İçine yuvarlandığı ölü kayıtsızlığı, derin uyuşukluk. Bu kuru kemik yığınlarını hangi nefes canlandıracak? Din, ahlak, şeref, vazife, en mukaddes umdeler, en asil duygular, birer rüya, birer hayalet. Düşüncenin ufuklarında hemen becerip kayboluyorlar hem de bir daha görünmemek üzere. Benzerine hiçbir zaman şahit olunmayan, hatta tahayyül bile edilemeyen bir olay karşısındayız. Bu hayvanca vurduğum duymazlığa erişmek için uzun ve ısrarlı çabalar, insanoğlunun vicdan ve aklıyla yorulma bilmeden boğuşması lazım. İnsan hakikatin tacın, ta, tacındanmış, sevsinler. Bu zavallı yaratık sevinçten, mutluluktan habersiz. Hakikate de hataya da iğrenerek bakıyor ve cehaletinden memnun. Bu utanç verici yozlaşmanın kaynağı ruhumuzun zaafı değil, vücuda ezir esir oluşu. Sanıyoruz ki yalnız gördükleri gerçek, başka ne varsa birer soyutlama, birer hayal. Fizik dünyayı tanıyor sadece, manevi dünya umurunda değil. Düşünceyi uzviyetinin bir eseri sayıyor, maddeleştiriyor onu. Batıdan pozitivizmin döküntüsünü almışız. Avrupa insanı hiç değilse Aristo mantığına inanmış. Belki ruhunu öldürmüş, maveraya sırtını çevirmiş, büyük, ebedi ve mutlak hakikate yabancı kalmış. Bir kelime ile ruhunu satmış şeytana ama... Maddi dünyasında zaferler kazanmış, kıtalara ferman dinletmiş ve dinletiyor. Avrupa yarım. Biz yarım bile değiliz. Lamenneyiz tanımadığımız bir Avrupa'nın sesi. Hayatının yarısı kilisenin abesleri uğrunda savaşmakla geçti. Yıkılan bir nizama inanıyordu. Teokrasi ezeli hakikat demekti. Ortaçağa dönmeden kurtulamazdık. Kilise bu samimi ve pervasız mücahidini inkar etti. Zavallı Lemennais ömrünü vakfettiği davanın nasıl bir serap, nasıl bir abes, nasıl bir batıl olduğunu anlayınca ümitlerini halka bağladı vehimlerinden sıyrılan lamennais'in ölünceye kadar taşıyacağı bayrak demokrasi ve hürriyet değişiklik satıhtadır yazar ilk inanışlarına ebediyen sadık İnsanlık içindeki Allah düşüncesini öldürmemeli bir müminin sözleri imansız, samimiyetsiz, namussuz bir toplumun suratında saklayan kamçı biz sadece çıkara Avrupa'yı tanıdık Oysa bugün bile La öğreneceğimiz çok şey var. Avrupa perestlerimiz yalnız Marks'ı değil Lamennais'i de okumalıdırlar. Hırçın, tedirgin ve deli ama kalbi daima insanlık aşkı ile tutuşmuş. Daima inandığı hakikatin can feda müdafiyeyi. Onun için yalnız batıya değil, Doğuya da seslenebilmiş, yer yer Said Nursi, bir parça Akif, daha çok Necip Fazıl ama hepsinden başka, başka çünkü İslam'ı tanımıyor. 12 ciltlik külliyatı kanla, alevle yazılmış, çığlık ve hırçınlık, Tagor. Her meyvede tohum, her canlı da tanrı, onun için seviyoruz cananı, çocuğumuz ondan bir zerre diye aziz. Sevgin, bütün varlıkları kucaklaman, onu, beni, onları değil, bütün varlıkları, yani Tanrı'yı. Kurtuluş, kesetten vahdete dönüş, Tanrı'nın içinde kaybolmaksızın, umma ana dökülen ırmaklar gibi benliğinden sıyrılmalısın. Ne kalıbın ne de adın kalmalı, Tanrı nedir diye soruyorsun, Tanrı sensin. Upanişatlar Binlerce yılın ötesinden gelen, binlerce yankısı olan bir ses. Hintin ve şiirin sesi. Kah coşkun ve bulanık, kah durgun ve berrak, ganj gibi. Yapraktan taşlarında ağaçların güneş yükseliyordu, hür ve şuh. Açıldı gönlümün kapıları, dünyalar doldu içime. Oynaşan, cıvıldaşan dünyalar. Şaire, içindeki tanrıyı keşfettiren tabiat. Vuslat sonlu da sonsuzu bulmanın sevinci. Sevinç her yanda sevinç. Beni beni de çağırdılar hayat denen çölene. Rebabımı alıp koştum. Upanishadlar ne diyor? Kainat sevinçten doğdu. Sevince koşuyor. Sevinç içinde eriyecek ama acıların anahtarlarıyla açılır sevincin kapakları. Bir neye benzesin ömrün onu namelerle doldur. Tak Adem korkusu yok. Sevgililer ondan şarkı bekliyor. Öbür dünyayı neden düşünsün? Biliyor ki besteleri ebedi. Biliyor ki ezel, ezel kıyılarında ne bir ümit kaybolur ne bir mutluluk. Varlıkların son durağı burası. Sen de karış dalgalara ve sonsuzlukta kaybol. Din bir susuzluk sonsuza karşı duyulan özlemdir. Bilgi değil. Aşk. Aşk öğretilir mi? Dini mektaba sokmak yanlış. O dost bir iklimde kendiliğinden çiçeklenmeli. Muhteşem. Hint bilgeleri ormana otal kurarlardı. Kainatın ruhu ile insanın gönlü sessizlikte kaynaşırdı. Kuşlarla, çiçeklerle kardeştiler. Dua ile başlardı günleri, dua ile biterdi. Şair de insanla tabiatı kaynaştırmak için sanün ikin, iketanı kurdu. Bir tekkeydi, santi niketan bir aşiyandı. Kapısında şu sözleri okuyordunuz. Burada hiçbir puta tapılmaz, her inanca saygı gösterilir. Terbiye metotları bir başka ülkeden ithal edilemezdi. İnsan ağaçlar gibi boyatmalıydı kendi toprağında. Dallarını göğe uzatmalıydı. Yabancı terbiye, bu serazat, bu yaşayan ağacı kesip ambalaj sandıkları yapıyordu onda. Hayatı kurutuyor, insanı öldürüyordu içimizde. Çevresindekiler, üstad guru dev diyorlardı ona. Gandhi, büyük klavuz, Tagor, kavih adım benimsiyordu, adını benimsiyordu. Şair demek de, kavili bilge demekti. Bir nevi mezbu ilahi. Edebiyatın belli bir bölgesine, dar bir bölgesine hapsedilemezdi o. Hem gönül hem düşünce adamıydı. İlhamlarını kah sözde, kah çizgiyle dile getiren bir düşünce adamı, kadim Rişiler gibi. Altın bir revapta inleyen şarkı Tagor, İhtirasların ummanı üzerinde yükselen ezeliğinin şarkısı. Tagore'a ilk defa yaklaşıyorsanız bir mabette sanırsınız kendinizi. Fısılda konuşursunuz ancak sonra bu mağrur, bu kibar şehreyi daha yakından incelersiniz. Çizgilerinin sükûnu ve musikisi altında dizginlenen acılar sezersiniz. Vehimlerden kurtulmuş bir idrak. Hayat kavgasını erkekçe meydan okuyan yigil bir zeka. Romain Roland, Bengali bir hekim çağımız Rabindranal çağı diyor. Hint'in batısından Burma'ya kadar Bengalce konuşulan her yerde onun şiirlerini duyarsınız. Tagore hayali bütünüyle yaşayan, hayali bütünüyle yaşayan, bütünüyle trennüm eden ilk Hint velisi. Hint tarihinin fırtınalı günleri ülkeyi ikiye bölmek isteyen Lord Curzon sene 1905 İngiliz mallarına boykot. Ve cihada bütün varlığıyla katılan Tagore, mitingler, nutuklar, nihayet şairin tereddütleri, ya hatalı bir parola şahlanan kalabalıkları, kanlı bir maceraya sürüklerse, çevresindekilerin dar milliyetçiliğinden endişe duyan Tagore, Sanli Nike Taana Sanli Niketan'a çekilir. Şiirler yazar, şarkılar besteler, şakitler yetiştirir. Tagore için milletler yoktu, millet vardı. Ama çeken, dövüşen, düşüp kalkan ve alın teriyle ıslanmış, yolda durmadan ilerleyen millet. Bütün insanların milleti. Avrupa'yı seviyordu şair. Shakespeare'lerin, Hugo'ların, Göte'lerin Avrupa'sını. Ama gözü bağlı bir aşk değildi bu. Çağdaş Avrupa şatafatlı adlar takmıştı benceliğine. Aile, sınıf, millet. İpek eldivenler geçirmişti pençelerine. Kulsal mefhumların gölgesinde her cinayeti işlemişti, ikiye bölmüştü ahlakı. Bir yamyamlar medeniyetiydi, batı medeniyeti. Kıtaları yiyerek semiren bir medeniyet. Ama altın buzağıya tapan sömürücü Avrupa'nın yanında bir başka Avrupa daha vardı. Barışçı Avrupa, düşünen Avrupa, canavarlar yaratan Avrupa, canavarları tepeleyen savaşçıların da vatanıydı. Maddenin karanlık zindanında mahpustu insan ruhu. Onu batının tekniği kurtaracaktı. Doğu sonsuzu kucaklayan düşüncesini armağan edecekti insanlığa. Batı tekniğine. Biri ruhtu öteki madde. İki medeniyetin kucaklaşması Asyalı şairin en büyük emeli, en büyük muhteşem ümitlerini susturacak kadar kesindi. Hint alevler içinde. Önce yangını söndürelim şair şarkılarını sonra söylesin. Hint'i çıkrağı zorlayan açlık, Hintli açlık. Hintli aç. Bu ülke. Cemil Meriç 13. bölüm. Tagor kuşlardan söz ediyor. Kuşların karınları tok ve kanatları dinlenmiş. Şarkıdan doğdu. Karın acısını dindirmiyor. Bugünün vazifesi yün eğirmek ve İngiliz kumaşlarını yakmak. Yarına Allah kerim. Sefaleti inkar etmiyordu şair ben diyordu askerlik oyunu oynayamam ve Hinti Avrupa'ya tanıtıyor Avrupa'ya sevdiriyordu. Gandhi hakikatti Tagore rüya Tagore'un vatanı istikbaldi istikbali bile aşan bir vatan ebediyet haine Hayne gibi tabutuna bir kılıç konulmasını istemiyordu Tagore barıştı neşeydi neşeydi nehru glimpses of world history Tagore'un şu mısralarıyla tamamlar. Düşüncenin her korkudan azad olduğu bir ülke, bir ülke ki insanları dimdik, dünya duvarlarla bölünmemiş, kelimeler gönlün derinliklerinden fışkırır, emek kemale uzatır kollarını, aklın ırmağı alışkanlıkların karanlık çölünde kuruyup gitmemiş. Ne olurdu tanrım benim yurdumda böyle bir ülke olsa? Sayit Nursi Said'in müridi bir havariler ormanı, yekpare ve kesif ağaçlar kaynaşmış birbirleriyle ve bağrından atsız bir uğultu yükseliyor. Bir fırtına, rüzgarına benzeyen nur risalelerinin zaman zaman boğuk, zaman zaman heybetli yankısı. Said, dağ başında vazeden eden bir mürşit. Or görülenler, her şeyini kaybedenler, mukaddesleri çiğnenenler ona koştu. Akın akın. Nasların yalçın duvarları arkasından geliyordu bu ses. Tarihin içinden geliyordu. Kabuğuna çekilmiş yüzbinlerce insana uyandırdı bu hayali insanlar. O konuştukça gerçekleşti. Yani nurculardan önce kelam var. O konuştukça laikliğin kartondan setleri yıkıldı birer birer. Kentle köy, çağdaş uygarlık düzeyi ile Anadolu, tereddütle inanç karşı karşıya geldi. Nurculuk bir tepkidir, kısır ve yapma bir üniversiteye karşı, medresenin küfre karşı, imanın batıya karşı doğunun isyanı. Her risale bir çığlık, şuur altının çığlığı, zulmün ahmakça taarruzu olmasa bu müzevi ses böyle sayhalaşır mıydı? ''Tazimattan beri her hisarı deviren teceddüt dalgası ilk defa olarak Nur Nurkalesi önünde geriler. Bu emekleyen, bu kekeleyen yığın devrim yobazları için bir yüz karasıdır. Düşünmezler ki kendi yüzü karalanan bu. Nurcuları yok etmek, farz etmek, gaflet. Nurcuları adalarında kendi hayatlarına devam edebilirler ama kökünden kopmak kimseye mutluluk getirmez.'' Aydın'ın görevi fil dişi kulesini yıkarak bu mazlum kitleyi muhabbetle bağrına basmak, acısını anlamaya çalışmak. Sayit Nursi bir kavga adamıdır, yalçın bir irade, taviz vermeyen bir mizaç, tefekkürden çok iman. Said'in kavgası Yogi ile komiserin kavgası. Kemal Tahir Gerçek kendisini zor teslim eder. Çünkü canlıdır, değişkendir. Canlı ve değişken olduğu için de bir kere teslim alınınca sürgit elimizde kal kalmaz. Bu sebeple gerçekte girişilecek savaşın sonu yoktur. Bu savaşın zaferi sürekliliğindendir bir konuşmasından alıntı. Konuşmak bir arayıştı onun için, bir vuzuhla varmak cehdiydi. Hayatın belli merhalelerinde belli hatalara düşmenin mukadder olduğunu çok iyi biliyordu. Uyanık bir şuurdu Kemal Tahir. Her an zenginleşen bir şuur ve okşayan bir ses. Dost, ılık ve ışıltılı. Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişirmiş. Kemal'i ıstırap yarattı. Hapishane maskelerin çıkarıldığı yerdir. İhtiraslar, jungledaki canavarlar gibi diş gıcırdatır hapishanede. Faziletler de günahlar kadar samimidirler. Samimi ve çıplak. Kemal, Türk insanını böyle bir laboratuvarda tanıdı. Bütün giriftliği, bütün sefaleti ve ihtişamıyla. Hapishaneden önce çapkın ve şımarık bir İstanbul delikanlısıdır. Sağlam bir iştiha, dili bir tecessüs, dili fakat toy ve serseri. Ülkemiz bir geçiş devresinin hummaları ve yasakları içindedir. Mukaddeslerin can çekiştiği bir devir, izinlerin gittikçe kesifleşen taarruzu karşısında bütün sesler yıkılmıştır. Mazi yok, İstikbal meçhul. Tutulacak dal arayan genç zekalar mücerredin cazibesine kapıldılar. Mücerredin yani meçhulün. İçtimai reçetelerin en ucuzu, en yalın katı, en aldatıcısı. Elbette ki de onları. Gerçeğin çelik pençesi şairale hayallerden ayırdı delikanlıyı. Çılgın ümitler yerlerini çetin bir mürakabeye terk ettiler. Hapishane hapishane dolaştı yok olmamak için bir hayvan terbiyecisinin gergin ve sürekli dikkatine muhtaçtı Hatalar bıçakla düzeltilir damda Kemal o çetin tecrübelerden yüz akıyla çıktı Yüz akıyla yani hem kendini hem insanımızı tanıyarak En sağlam bilgilerini o acılar ummanında devşirdi Kitaplar bildiklerini vesikalandırmasına yarayacaktır Hayata karışan Kemal Tahir'i peşin hükümlerin esaretinden de kurtulmuş görüyoruz. Nasların peçesini sıyırıp gözlerinin içine bakabiliyor. Fikir adamı için namus, abeste direniş değil, hakikate teslimiyet. Kemal yaşayan adamdı, yaşamak tekamül etmektir. Çocuklukta dinlenen masalları ölünceye kadar ciddiye alamazdı. Putları kırılanlar öfkelendiler. Soldaki tefekkür sefaletini bütün buğutlarıyla açıklıyordu Kemal. Hiçbir şey bilmediğimiz meydana çıktı diyordu. Yeni bir şey getiremezdik biz. Yazı yazanlarımız ortada. Hiç fikirleri yok adamların. Zor. Bizim fikrimizin olması. Gerçekleri araştıramıyoruz. Fikrimiz nereden olacak? Tecrübeli bir hekim ile teşhisini koyuyordu. Batılılaşmak. Biz batılılaşma hareketini tabii batılılaşma hareketinin bir kolu da sosyalist harekettir. Yani laiklik, maliklik denilen masaralıkların yanı sıra sosyalizmi biz tıpkı batılılaştır, batılılaştırmacılarımızın batılılaşmayı aldığı gibi aldık. O zaman Batı'da büyük bir sosyalist birikim, fikir birikimi vardı. Her gelen dergi bize yeni fikirler getirecekti ve bizim Batı'dan hiçbir farkımız olmadığı için aynen kullanacaktık onları. Batı'da bizim için hazır fikir olmadığı anlaşılınca kıyamet koptu. Zira biz gözü kapalı Batı'daki fikirleri burada tekrar ediyorduk. Dünyada bir tek sosyalizm var. O da bilimsel sosyalizm diyorduk. Hala da bu lakırdıyı söyleyenler var Türkiye'de. Müslümanlıkla sosyalizmin münasebetlerini Garavidi'den öğreniyorlar. 50 yılı kucaklayan sosyalist düşünce tarihimizde Türkiye gerçeklerine yönelmiş iki tane makale bulmanın ihtimali yoktur. Batıdan duyduğumuz bir iki basmakalıp düşünceyi tekrarlamaktan başka ne yaptık? Sol bölünmeler üstüne konuşma. Türkiye Defteri Dergisi sayfa 2. Sonra cıvık ve hain bir ilericilik adına tarihe saldıran madrabazlara sesleniyordu. Tarihsiz toplumların büyük sanatı olamaz, 50 yıllık tarihle sanat olamayacağı gibi uydurma tarihle de sanat yapılamaz ve itiraz kabul etmez bir hakikatin altını çiziyordu. Osmanlılık bir tarih döneminde çok önemli bir coğrafi alanında çok onurlu bir insanlık görevi yüklenmiştir. Osmanlı'lı kolektif deha, deha ile kurulmuş bir dünya imparatorluğudur. Salt geçmişi değil, taşıdığı insan değeri ve özelliğiyle ne kadar görünmezden gelinmek istenirse istensin, geleceğimizi de etkileyecek bir deha eseridir. Anadolu Türk dehasının en büyük eseridir. Her kitabı bir bombaydı Kemal Tahir'in. Kıyanet kalesinde kapanmaz gedikler açan bir bomba. Her sözü bir tokattı, hamakatin çehresinde saklayan bir tokat. Humanizma dünyanın en namussuz sömürüsü olan Burjuva sömürüsünü örtfaz etmek için ileri sürülmüş bir duman perdesidir diyordu. Kemal'in romanları hiçbir kilisenin sözcülüğünü yapmaz. Herhangi bir tarikatın değil hakikatin emrindedirler. Zaten Kemal'i de siyasi bir doktrine hapsetmek yanlış. Sağ ve sol tasnifi o büyük ve coşkun yaratıcı için değil, ulema-i rüsumumuzun kafaları için geçerli. Sosyalizm Kemal'de bir gençlik hatırası. Daha doğrusu onun sosyalizmi alıştığımız sosyalizmlerden çok başka. Kendisini dinleyelim. Gerçeklerle gerçekten savaşmak isteyen bir sosyalist, geçmiş gerçeklerle yaşadığı çağın gerçeklerini iç içe düşünmek, onları her durumda yeniden anlamlaştırmak, değerlendirmek zorundadır. Her ülkenin sosyalistleri kendi yollarını kendileri bulmak, daha açıkçası sosyalizmlerini kendileri yaratmak zorundadırlar. Konuşmalarından Türkiye Defteri sayfa 6 Dost bir sesti Kemal, okşayan, inandıran bir ses ama bu yumuşak sesin arada bir korkunçlaştığına da şahit olurduk. Bir vicdanın sesiydi bu, Melanetlere meydan okuyan bir sayhaydı, yaranları silip süpüren bir fırtına. Kemal her namuslu aydının yol arkadaşıydı. Yol arkadaşı ve zaman zaman kılavuzu, hataları hepimizin hataları, vahşi cenk çığlıkları atarak birbirine saldıranlar, onun husumet duvarlarını yıkan büyük sabrından ve anlayışından ders almalıdırlar. Kemal bu ülkenin yani hepimizindir. Mahalle kavgaları tefekkürün zirvelerine ulaşmamalı. O hayat ve hareket dolu adamın ölümüne hala inanamıyorum ve dudaklarıma Sadiyenin sıraları düğümleniyor. Eyyamı baharest, golu laleyi u nesrin esha berayent ve tü derhat cerai. Kerim Sadi. Her değere dost, her sahdeye düşman. Önce mabedi bezirganlardan temizler Kerim Sadi. Sonra habercisi olduğu düşünceyi bütün beşti, bütün şehriyeti ile kitaplaştırır. Doğu'dan kopmayan batı, yobazlaşmayan iman. Kerim Sadi bir düşünce dünyasını yarım asır dev ozu omuzlarında taşıdı. Can Güda keman çalmakla geçti hayatı. Çölde vaizler veren çilekeş, Bir parça Sadi, bir parça Faust. Oynak zekasıyla Fransız, derin tecessüsü ile Alman, diyalektik virtüözü olarak Grek tevazu, isterseniz gururu deyin, kibarlığı, çelebiliği ile de %100 Osmanlı. Kerim Türk Sosyalizminin Plehanovudur, 4. Firlişi Kule'den kelime. Bir adam meçhule tırmanıyordu. sispiye benziyordu uzaktan. Bir adam meçhule tırmanıyordu topraktan. Arkası uçurum, yanları duvar. Kaç sabah güneşte selamlaştılar. Kaç akşam yıldızlar feneri oldu bilmiyor. Koro. Olempe yalnız gidilmez. Kervanla çıkılır yola. Bin çıkılır, bir barılır. Bir çıkıp bir barılmaz. Olempe yalnız gidilmez. Ve adam tırmanıyordu Musa'nın gözünü kamaştıran nur. Kavurdu göz bebeklerini, koro, kayaya çaktılar. Promete'yi, hamarı karanlığa götürdüler. Tanrılara yaklaşan Nemesis'in gazabına uğrar. Adam haykırdı, Nemesis, Nemesis, yıldırımlar gibi ulu çınarlara, çınarlara musallat tanrıça. Ben ne o sırlarını fahşeden bir yarı tanrıydım ne erguvanlar içinde doğan bir prens ama madem ki parmakların bana kadar uzandı madem ki beni de hışmına layık gördün seni utandırmayacağım ya ölüm boğacak şarkılarımı ya elimden aldığın dünyada daha muhteşemini yaratacağım. Ve meçhul tırmanan adam kelime oldu tanrı yıldızlarla oynayan bir çocuk. Senin yıldızların kelimeler söyle raksetsinler. Alev saçları ile sonsuz bahçesinde hayallerinin. Kelime ormanda uyuyan dilber, şair uzaklardan gelen şehzade. Öyle seveceksin ki kelimeleri sana yetecekler. Yıldızlar tanrıya yetmiş mi? Kelimeler benim sudaki gölgem. Okşayamam onları, öpemem. Bir davet olarak güzel kelime ve dualarda muhterem. Gönülden gönüle köprü, Asırdan as, aşıra, asıra merdiven, kelime kendimi seyrettiğim dere, kelime sonsuz, kelime adem. Kuşlara benzer kelimeler, odana dolarlar bir akşam, nereden gelirler bilinmez, kah çığlık adırlar kah sesleri işitilmez. Çiçeğe benzer kelimeler, turuncu, erguvan, beyaz, bir rüzgar sürükler hepsini. Bulutlara güven olmaz. Saçlarından yakalayamıyorsun zamanı, Mısra. Şarkıya kal kal kalbedemiyorsun ve tükyut medar ormanlarındaki bitkiler gibi büyüdükçe büyüyor. Senin türben kelimeler yuvarlanırken tırnaklarını kağıda geçirmek istiyorsun kağıda yani ebediyete zavallı çocuk. Bilmiyorsun ki ebediyet sümüklü böceğin izleri kadar aldatıcı. Kitap Her kitap tılsımlı bir saray. Kapıları ilk gelene açılmaz. Büyükler de kıskanç tanrılar gibi. Yalnız Numa'ya görünmüş Egeria, Be Betris, Dante için Betris kitaplar kadınlara, kadınlar şehirlere benzer. Paris, Londra veya Madrid, herhangi bir dişi kadar muhteşem, herhangi bir dişi kadar alelade, İnsan şehriyle biner trene, şehri yani zaafları, alışkanlıkları zilletleriyle, her kitapta kendimizi okuruz, kendimizle yatarız her kadında, kitaplar kadınlar, şehirler, metruk kervansaraylar gibi boş, onları dolduran senin kafan, senin gönlün. Ruh yazının icadından beri ölümsüz, kaya homurdanır, mermer gülümser. Konuşan yalnız kitap. Logos Spermachos diyor bir yazar. Gebe bırakan söz kimi kartacalı Agustinus buhranlar içinde kıvranıyormuş. Bir yandan bütün sıcaklığı, bütün diriliği, bütün şuhlu ile hayat, şarap, kadın, tiyatro, ötede çile. Kafesteki bir aslan gibi isyanla, öfke ile, endişe ile dolaşırken bir ses gelir kulağına. Hafiften al ve oku. Ve önünde bir kitap açılır, Aziz Petros'un mektupları. Ömrümüzü şölenlerle geçirmeyin. Kaçın tenin nazar nazlarından. Ve çapkın Agustinus, Aziz Agustinus olur. Şuursuz bir büyücü, Gutenberg. Işığı paçavra hapsetmiş, paçavraya hapsetmiş. Yüzyılları kutularla doldurmuş. Gutenberg'in çocukları, peygamberleri işportaya dökmüş. kutula kadar değeri kalmamış dehanın. Eflatun, bir sokak kadını gibi her isteyenin yatağına koşuyor. Don Quixote futbol maçı biletinden ucuz. San kasinoda çile dolduran Mahivalli akşamları kütüphanesinde girerken kirli libaslarından sıyrılır. Bir ta tacidarın huzuruna çıkar gibi itina ile giydirilmiş. Sonunda kendi de kitap olmuş. Kitap yani ışık. Denize atılan bir şişe her kitap. Asırlar kumsalda oynayan birer çocuk. İçine gönlünü boşalttığın şişeyi belki açarlar belki açmazlar. Baki kalan Kime yazıyorsun bu mektubu? Elinde hiçbir adres yok. Domuzlar kutsal kitaplarla beslenmez. Mabetler her çağda ziyaretçisiz kalmış. Tefekkür, sinası, metruk bir manastır. Kimin için yaratacaksın? İnsanlar ışığa, hayata sonsuzluğa düşman. Aydınlanmak için, yarı aydınlatmak için değil. Aydınlanmak için yan, aydınlatmak için değil. Köleler ehramlarda yaşıyor, ıstırap taş olmuş. Rüyalarından bir Musa yaratıyordu. Gelo ve zamanı mermene hapsediyordu. Ruhunu işliyordu maddeye, coşkunluklarını, emellerini, vecitlerini işliyordu. Yaratmak yabancılaşmaktır. Yaratılan bir başkası. Yaratmak yok olmaktır. Ya yaşayacak ya yaratacaksın. Ebediyet hazin bir teselli mükafatı. Balçığı mermer yapan zilletin yıldırımı ama balçık, mermerden daha yumuşak, daha sıcak, daha insan. Adem ile Havva'nın ham maddesi. Faniye olduğu için güzel, ölümsüzleşmek, milyonlarca budalanın dudağında tebessümleşmek ve binlerce yıl anlaşılmadan tekrarlanmak, kirlenmek, genelleşmek, ebediyet cehennemin ta kendisi. Zeka rüzgarda unutulan mum lik fanus, senin fanusun yok ve şuurun hasta bir hayvanın korkularının aksettiren kırık bir ayna. Havarilerini yaratamayan İsa'nın yeri tımarhanedir, tarih değil. Muhammed'in aleyhisselam ilk mucizesi Hatice Tül Kübra'dır. Arzudan tutuşan parmaklarınla dallara boşuna uzanma tantal meyveleri koparamazsın. Hem böylesi daha iyi değil mi? O altın meyveler boyalı birer top. Serav'ın büyüsü yok vahada, rüyası muhteşem suyun, kendisi değil, fil kule, davasız sanat meczuplarını barındıran miskinler tekkesi. Ama her mücahil o tekkede silah kuşanır, bu zindan değil, bir liman, dokuz ıtır gülün sesi, ışık sonsuzun, geceleri ölüm konuşur karanlıklarda. İsrailoğulları oğulları ı Mev'uda geldikleri zaman karşılarında Jeriko'yu buldular diyor Tevrat. Aşılmaz duvarları ile düşman bir ülkeydi Jeriko. O duvarları ilahiler yıktı. İlahiler yani ses. Gandhi'nin sesi de zulmün duvarlarını devirmedi mi? Bana öyle geliyor ki aksaçları Arya çoban, çobanları... Tanrılar, tanrılara bu sesle yağ varmışlardı. Vedalar bu sesle okunur. Upani şuar bu sesle fısıldanırdı. Britanya adalarında kurt sürüleri dolaşırken Himalaya dorukları bu sesle ürpermişti. Bu sesle bütün Hint var. Bütün Hint hatta bütün insanlık berrak, telassız, sakin ama İsrafinin suğuru kadar heybetli. Önce sükut vardı, kelam değil, tanrı dur diyor bu Hint bilgesi, söz, iki sonsuz arasında bir çırpınış, hayat gibi sıcak ve dost, kutupların sessizliğinden bana ne? Kamus bir umman, amakında inceler gülümser, kim bir sevgili göğsünde parlayacak, kimi tacidar anında, kimi sedef mahfazasında unutulacak. Kamur kamus bir umman, Doğalar uğuldar derinliklerinde, destanlar coşar, şair bu sesleri duyan duyuran, münakaşa eden iki insan, aynı graniti, yontan iki heykeltıraş, hakikati arayan iki yol arkadaşı, hedefi tahrip değil, Terkiptir bu kavganın, Malubun muzaffer olduğu tek yarış, Yanıldığını kabul etmek, yeni bir hakikatin fethiyle zenginleşmektir. Parçadan bütüne, karanlıktan aydınlığa geçiş, arzın kaderini değiştirenler, kaderlerinden utananlardır, zilletten kurtulmak için sezarlaşırlılır. Taç, yüz karasını pırıltılarla gizlediği için kutsal. 15 kılavuzların sesi çılgın kahkahalar arasında boğulmuş, nusku tutulmuş aklın, zincir sesleri, kadeh şakırtıları, hey heyler ve uçuruma doğru ilerleyen kafile. Manu bir başına tırmanmış dağ, Nuh'un gemisine tek insan binmiş, Sodom'da kalmış Lut'un ümmeti. Kabusa, geceye, uçuruma koşan kafileler. Bu cihan şumul haileyi ibret aynasından seyredemezsin. Devran çoktan parçalandı aynam. Sen de kafilenin içindesin. Kafanla, etinle, çocuklarınla dostlarını çağıracağın arz mevut nerede? Sen düşüncelerin bulutlaştığını bilir misin? Bulutlaşır, cıvıldın, cıvıldaşır, katranlasın. Katranlasın tedailer, zikzak çizer boynuna. Kafadasında musikisi biter kelimelerin, uğultu başlar. Şuur altının veya şuursuzluğun uğultusu. Hayat, uyku ile uyuşukluk arasında raks eder. Tehlikeye düşen vücut için şuur bir safradır. Külçe gibi, leş gibi yaşamak da yaşamaktır. Zekanın sürekli isyanlarından bizar olan madde, bu ışımalık, bu geveze, mütecessis meşaleyi bir üfleyişte söndürür. Cinnet, maddenin zaferi. Spinoza havaya fırlatıran taş konuşabilseydi kendi arzusu ile yola çıktığını söylerdi diyor. Kasırgalı bir denizde çalkalanan sal bizden daha hür. Hangi limana yöneleceğiz? Riyazet kalesi metruk bir harabe. Büyükler masal söyleyip uykuya dalmış Hayyam'a göre. Ama onun sunduğu de köpük dolu değil mi? Eflatunu sokaktaki adamdan ayıran üslup, Dahi bahtiyar tedaileri olan adam, tedailere istikamet veren sahipler sonsuz. Kapanan bir kapı, açılan bir pencere, müziç bir korna, gazetede okunan bir haber, havanın açık veya kapalı oluşu, hepsi irademizin dışında. Düşüncelerini dilediği ülkelere kanatlandırmak kimin haddi? Her şahizler mesut bir tesadüfün çocuğu, yani babası meçhul bir piç tek, piç, tekerle ruh asafın manzum bir tekerlemesini hatırlıyorum seni görmesem buda olurdum seni gördüm budala oldum on binlerce buda gelmiş dünyaya diyor biz yalnız sonuncusunu tanıyoruz tanıyor muyuz acaba tarihçilerin üzerinde anlaştığı tek hakikat var mı Kimine göre bir ömür boyu dünya nimetlerine hor gören bu da nefis bir domuz kızartmasını tıkabasa atıştırdığı için göçüp gitmiş. İnanacak mıyız? Kahramanların çamurlaştığını görmek sokaktaki adam için buruk bir tesellidir. Tabiatın deve ihtamülü yoktur. Ermişler bile Kurtulamamış sitem oklarında. Çağımız delilleri sevimlileştirdiği için dost doya tutkun. Cinnetle cinayet sanatın konusu olunca bir nevi meşruiyet kazanıyor. Zerdüş'ten beri hangi muammayı çözebildik? Hala çöller kadar susuzuz hakikate, yalana, hayat ve ölüme. İnsanlık daima daha kötü oyuncaklar peşinde koşan bir Çocuk, büyük adam bir devin sırtına tırmalan cüce. Dev, halk, şuursuz, sevimsiz, tehditkar. Yığın kadındır, ırzını teslim edecek bir zorba arar. Çobansız rahat edemeyen kas sürüsü. Uç hücreli bir mahbesteyiz. Üç hücreli bir mahbesteyiz. Ütopya, mit, ideoloji. Dışarıda bir deli haykırıyor, hakikati söyler. Hangi hakikati? Her mağbut bir devrin hakikatiydi. Devalar dev ordular oldular. oldular. Ahu, Ramaz, Ahu Ramaz'da öldü. Zeus nerede? İnsan ormanda unutulan çocuk. Yalan zırhı. Yalan hürriyete açılan kapı. Yalan. Kaygıların bittiği liman. Samson'un gücü saçlarındaydı. Eserlerin gücü yanlarında, tarih yalan söyler, şiir yalan, Geçeni değişeni yazıya veya sese kalbetmek, yalanlaştırmak değil mi? Dudaklarımdan çıkarken öyle düşünüyordum, gülümsediniz, şuurun durgun gölü dalgalandı, göl artık o göl değil, her yeni oluşu nasıl kelimeleştirebilirim? Duygular kuş, kuşlardan ürkek, başa hakikati değil, kendini ver.'' Kendini yani rüyanı olmak istediğin gibi görün. Olduğun gibi değil. Zaten nasıl olduğunu ne olduğunu biliyor musun? Her yalan bir yaratış. Hakikat kaderin imzasız mektubu. Mezar taşlarına şiir okumak güzel. Taşlar ayakta dinler sizi. Çölle vaaz etmek mutluluk. Kumlar perestişle ürperir. ''Çıplak, sevimsiz, uçsuz bucaksız bir dağ zaman. Kıracaksın onu, heykelleştireceksin. Kaosu beşerileştireceksin. İnsan, insan yani sanatkar. Hayat herkesin yaşadığı kimsenin yaşamaktan hoşlanmadığı komedya. İnsan hayalleriyle tanrı. Goethe bunun için hatır, hatıralarına şiir ve hakikat adını vermiş.'' Bretonlar ummanın derinliklerine gömülü bir beldeden yükselen çan sesleri duyarlarmış zaman zaman. Benim içimde de böyle bir şehir var diyor Renan, Niranana, Renan. ama aradaki yarım asır uzaktan gelen sesleri boğuklaştırıyor. Kim maziyi değiştirmeden anlatabilir ki? Kimi, kelimeleşmeyen zevki tahattur bir rüya kadar soluk ve fani ama yaşayan insanla hatırlayan insan aynı mı? Klasizm müeddeptir. Beni teşir etmez. Günah rahip önünde çıkarılır. Okuyucu yatak odalarına sokulmaz. Fil dişi kuleden çıkarıp buraya yerleştirmeyi uygun gördük diye bir dipnot var. Rosso'dan beri kirli çamaşırlarla dolu ne kazandık? Edebiyat pazarı Rosso'dan beri kirli çamaşırlarla dolu. Ne kazandık? Otobiyografileri hep şüpheyle karşılarım. En masumları ihtiyar nazirinler gibi aş aşırı bir tuvaletle çıkar tarih karşısına. Talerant doğru söylüyor galiba. Dilin görevi hakikati gizlemektir. Şartır kereme, kelimelerde bir yarı tanrının veya bir hükümdarın çocukluğunu anlatan ücretli bir vaka nüvis her dokunduğunu çirkinleştiriyor. Bu felaketten kurtulabilen yalnız kitaplar kendisi de ancak okuma öğrendikten sonra sevimlileşiyor. Kendimizi tanımak ruhumuzun mahzenlerinde bizden habersiz yaşayan bir alay misafir var. Belhanenin bazen bir bazen birkaç odası aydınlık ışık binanın üst katlarında kendini tanımak kendini yani eriyeni dağılanı dumanla dumanlaşanı sen acıların utançların zilletlerinle aynısın rüyaların hayallerin dileklerinle bir başkasın gideceksin Tanrılar bile rolünü bitiren aktörler gibi kah birer birer, kah hep beraber çekiliyor bu sahneden. Senin zamanlı gölgen zaman perdesini belki bir kere bile aksetmeden oyuna katılmayan bir kukla gibi unutulup gidecek. Bu Ülke Cemil Meriç 14. Bölüm Hayat bir abesler cangılı, kimi mukaddes abeslerin, kimi mülevves, insanın tek hürriyeti kendini aldatmak. Hiçbir zafer umulanı getirmez, hiçbir bozgun mutlak değildir. Her mücahidin iki çehresi var, Don Quixote ve Sezar Borgia. Sezar tarihin en büyük şaheseri Mahivelli'ye göre. Olaylar ve insanlarla oynayan Yavuz bir satranç ustası hem aslan hem tilki. Kader, o büyük iradeyi bir sekmede yerle bir etti. Bir İtalyan sıtması graniti çamurlaştırdı. Önünde birçok yollar var. Politika bunlardan biri. Belki en aldatıcı olduğu için en cazibi. Mutlakın ve sonsuzun rüyası. Mukaddes bir abes. Bana sorarsan kütüphanene dön. Yani kitap ol. Aydınları, aydınlan ve aydınlat. Altınlarını cam karşılığı dağıtan kızıl deliliği hiçbir zaman gülünç bulmadım. Cam altından çok daha asil. İsrail peygamberlerinden beri lanetlenmiş bir maden altın. Adı tarihin bütün cinayetlerine karışmış, pıhtılaşmış kan, insan kanı. Cam güzel çünkü kirli bir mazisi yok. Cam güzel çünkü kalbi var, kırılıverir. Deli İbrahim Osmanoğulları'nın en akıllısı inci balıklara atılmak için yaratılmış olmasaydı denizlerde ne işi vardı? İnsanlar beyni fırlatıyor lağıma. Süleyman'ın sofrası iltifatlarına muntazır onlar kemik peşindeler. Venüse arkaları dönük köpeklere sır sırtıyorlar. Efsane yalan söylüyorlar. Sirse insanları domuzlaştırmamış domuzları insanlaştırmış. Bunları tekrar ahıra sok sirse. Yeşiller, maviler, kavgası Bizans'ın iliklerine işlemiş. Türk sarığı Romalı serpoşunun yerini almadan bu te temperver türünün tanrısı Jokey'di. Hayvana kanat takan arabacı, topa tekme savuran şaşkanın yanında haysiyet ve ciddiyettir. Bugünün ayak takımı kahramana değil maskaraya alkış tutuyor. Din, aşk, şiir Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. En yüce, en güzel, en ölümsüz taraflarını benliğinden koparıp bir mücerrede armağan eden insan neden fakirleşsin? Boş kubbeleri sonsuzluğumuzla doldurmak, sonsuzlaşmaktır. Tanrı, beşerin en büyük keşfi mağarasında meçhul kuvvetlere yalvaran uzak ceddemiz, fezan çağının zındığından daha mı az bahtiyardı? Hangi ilmi hakikat bir kabile dininin naslarından daha sıcak, daha doyurucu? İnanmayanların inananlara sataşmaları kıskançlıklarından. Müminlerin saadetini gölgeleyen tek ıstırap, inanmayanlara karşı duyulan merhamet olmalı. Sensiz giden trenler, ufuklarda kaybolan birer ümit, nehir gibi akmıyor. Günler, helak, heraklit, heraklit. Zaman, masal kuşlarına benziyor. Abuz, Kocaman, sakit ve geceleri, alnında dolaşır biteviye, kirli, soğuk pençeleri. Yıldızları söndürmüş fırtına, batan bir gemidesin, senden ne kalacak yanına? Kıyılardan imdat isteyen sesin, kanaviçe. Abdülhak Hamit, büyük ırmaklar gibi coşkun ve bulanık bir şiir. Üç kıtaya ferman dinleten bir imparatorluğun sesi. Çağdaşları için şiirin tanrısıdır Hamit. Çağdaşları ve aşinaları için. Hamakate telkin ettiği kin dehasının parlak delillerinden biri değil mi? Hamit'i yerenler makber şairinin büyük bir yaratıcı olmadığını ileri sürüyorlar. Hamit kullandığı malzemeyi başkalarından almış. Ne ayıp Göte. Kendi yağı ile kavrulan dahi yok diyor. Dahi bütün intibaları benimseyen, karşılaştığı nesnelere ayıklayan, düzenleyen, canlandıran, kiminden tunç, kiminden mermer alıp ölümsüz bir abide kuran kişi. Ben ne yaptım? Gördüklerimi, duyduklarımı bir araya getirdim. Tabiatın da eserlerinden faydalandım insanlarında. Her yazımı binlerce insana veya binlerce nesneye borçluyum. Alim de, cahil de, bilge de, deli de, çocuk da, ihtiyar da yardım, yardımcım oldu. Yani benim eserim mevcut unsurları toparlıyor sadece. Göğte bu bütünden ibaret. Heyhat. Hamit de belli bir çağın insanıydı. Zaafları ve kuvvetleriyle belli bir çağın insanı. Dile getirdiği acılar, ümitler dille beraber unutuldu. Milli hafızamızın tahrikçileri arasında tarihsiz, Talihsiz şairin adı da geçer. Fil Hakika, TDK'nın hararetli müdavimleri içinde, Makber şairinin de bulunduğu söylenir. Ahimsa, Hint ahlakının ana ilkelerinden biri. Kötülüğe sevgiyle mukabele etmek. Ahmet A.oğlu gazeteci, fikir adamı, profesör. Karabağlı, Azerbaycanlı, bir aileye mensup. 1909'da Türkiye'ye geldi. Tercüman Hakikat gazetesinde başyazar. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura ve Mehmet Emin de Türkçülük cereyanına katıldı. Türk Yurdu dergisini kurdu. Türk Ocağı'nda çalıştı. 1909'da Darülfünun'da Rusça ve Türk-Moğol tarihi hocası. 1912'de Afyon Karahisar Milletvekili ve İttihat Terakki Fırkası Umumi Merkez üyesi oldu. 1918'de Malta'ya sürüldü, 1921'de serbest bırakılınca Anadolu'ya geçti. Matbuat, Umum Müdürü, Kars Milletvekili, Ankara Hukuk Fakültesi Hukuku, Esasiye Hocası, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Başmuharreri, Serbest Cumhuriyet Fırkası kurucuları arasına ise de parti dağıldıktan sonra siyasi hayattan çekildi. Hayatının bu devresi için bakınız Kemal Tahir yol ayrımı. İstanbul Darül e Hukuk Tarihi Mücerresi tayin edildi. Akın gazetesini kurdu. 1933'te emekliye ayrıldı. Ölümüne kadar yazar olarak çalıştı. Eserleri Sü, Mezhebi ve Menbaaları 1892, İslam ve Ahunt 1900, İslam'a göre ve İslam aleminde kadın 1901, 3 Medeniyet 1920, Malta'da yazılmıştır. Hindistan ve İngiltere 1927, Serbest İnsanlar Ülkesinde 1931, Devlet ve Fert 1939, Etika, etika Krapotkin'den tercüme 1931, Ben Neyim 1939, Türk Teşkilatı Esasiyesi, Türk Hukuk Tarihi, Gönülsüz Olmaz İhtilal Mi İnkılap mı? Ahmet Mithat, 1844-1912 yılları arasında yaşamıştır. Cihangir ve canşumul bir tecessüs. Cihangir ve canşumul bir zeka. Çağdaşlarına göre Hace-i Evvel, bize göre Hace-i Evvel ve Ahir. Bakınız Cemil Meriç Kültürden İrfan'a, İnsan Yayınları, İstanbul 1986, Doğulu Kalan Teknüs Tarip, sayfa 231. Ahmet Şuayip, 1876-1910, Edebiyat-ı yazarlarında, Batı Düşünce ve Edebiyat Dünyası'ndan 8 ünlü adamın hayatını, eserlerini inceleyen, Hayat ve Kitaplar 1901 adlı eserinden sonra yayımlanan esmar Matbuat ve Hukuku Umumiye i Düvel 1912 adlı eserleri vardır. Rıza Tevfik ve Mehmet Cavit ile birlikte İstanbul'da, Ülfümi İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası 1908-1910-26 sayı adlı aylık bir dergi kurdu. Akademi Akademus veya Hekademos bir efsane kahramalı. Hükümdar Tezus, Teus güzel Helena'yı kaçırınca kardeşleri bir ordu toplayıp peşine düşmüşler ama Helena'yı koydunsa bul. Akademos Helena'nın kardeşlerine kızın saklandığı yeri haber vermiş ve böylece Atina'yı yıkılmaktan kurtarmış. Bilinen tek marifeti bu. Akademos adını ölümsüzleştiren bir toprak parçası. Hazretin Atina'dan iki fersah uzakta tarlaları varmış. Kucağında birçok tapınağın yükseldiği bu topraklar çınarları ve zeytin ağaçlarıyla ün salmış. Kahramanın ölümünden sonra Akademos adıyla yad edilen malikane gezinti yeri olmuş. Eflatun da dolaşılmış o hıyabanda şakitlerini orada toplar, çınarların gölgesinde verirmiş derslerini. Nesiller birbirini kovalamış ve Eflatun'un felsefesine Akademia denilmiş. Zamanla akademiya belirli bir felsefe mektebinin ismi olmaktan çıkmış. Yüksek okul anlamına gelmiş. Bugün denizcilik, askerlik, tarım, ticaret, güzel sanatlar gibi birçok alanlarda öğretim yapan okulların adı akademi. Kelime, bilginler, şairler toplulukları içinde kullanılmış. Rönesans yalnız klasik edebiyatların değil, milli dillerin ve edebiyatların da canlandığı dönem. 16. yüzyılda Kalyan Akademilerinin sayısı 700'e ulaşır. En meşhurları 1582'de Floransa'da kurulmuş. Akademia della Crusca, Crusca'nın sözlüğü edebi İtalyancayı Toskanya lehçesine esas tutarak tespit edilmiştir. Akademiler çok geçmeden bütün Avrupa ülkelerine yayılır. Hepsinin de örneği Kalyan Akademileri. Fransız Akademisi'ne gelince 1629'larda 3-5 aydın haftada 1-2 gün kralın sekreteri Konrad'ın evinde toplanıyorlardı. İşten, güçten, politikadan, edebiyattan söz ediliyor. İçlerinden biri herhangi bir eser kaleme al almışsa birlikte okunuyor. Herkes fikrini söylüyordu. Başvekil bu toplantıları haber aldı ve üyelere toplantılarını devletin himayesi altında yapmalarını teklif etti. Önceleri tereddüt, sonraları kabul ettiler. Richelieu sayılarını çoğaltmalarını ve kurulacak cemiyet için bir nizamname hazırlanmalarını istedi. Hazırlamalarını istedi, ama önce bir at bulmak lazımdı cemiyete. Edebiyatçılar Akademisi, Belagat Akademisi, Yüce Akademi olan adları düşünüldü. Sonra birden Fransız Akademisi geldi akla ve bu isim kabul edildi. İlk toplantı 1634'te yapıldı. Üyeler 40 kişi. Akademi edebi kabiliyetleri siviltecek bir müessese olmaktan çok güzel konuşmaya ve güzel eserlere tutkun bir aydınlar topluluğudur önceleri. Ama resmi bir teşekkül sohbetle vakit geçiremezdi. Üyelerden biri Chaplin nizamnamenin ruhundan faydalanarak 40 kişinin yapabileceği ortak eseri keşfetti. Lugat Lugat bitince bir de gramer hazırlanacaktı. Böylece akademi kibar toplumun bir imtiyazına son vermiş oluyordu. Dilin gelişmesine yön vermek imtiyazı akademi bilgiç hanımların aş aşırı hassasiyetine kulak asmadı. Amacı salonları memnun etmekten çok düşüncenin gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktı. Bu anlayışın baş mimarı Boglas dilini çok iyi bilen bu taşralı asilzadenin her hükmü kanun sayıldı. Voglas'ta şair Melharbe gibi tek ölçü tanır. Kullanılış dil bir işaretler sistemidir. Bir işaretin başlıca mezi meziyeti kullananlar tarafından anlaşılır olması. Yalnız bir iyi kullanılış vardır. Bir de kötü kullanılış. İyi kullanılış zamanın en iyi yazarlarındaki kullanış tarzına uygun konuşma. Taşra konuşmaları da teknik dil ve kibar tabakanın konuşmalarında yer almaz. Voglas için mühim olan efendi takımının yani aydınların dili. Çünkü akademinin tespit edeceği dili efendiler kullanacak, efendiler yazacaktır. Amaç dili dondurmak değil, düzene sokmak. Ve koyduğu esaslar dil ve devlet baki kaldıkça ayakta durur. Başka bir deyişle dil konusunda ihtilal ve hükümet darbeleri çağı sona erer. Voklas ile sona erer. Evet, dil ağır ağır gelişen, olgunlaşan bir müessese. Bu gelişmeye kişiler müdahale edemez çünkü dil bütün bir milletin, milletin canlı için olduğu gibi dil içinde bir olgunluk noktası vardır. Bu noktaya gelince genel biçimlerde iç bünye de gelişmez artık. Organlar sayıca da inkişafça da tamamlanmıştır. Demek ki buku bulacak değişiklikler esas yapıyı zedelemez. 17. yüzyıl Fransızcanın olgunluk çağı. Vogles anlamıştı bu hakikati. Gerçekten de Victor Hugo malherbe Ron Vilon'a yakın olduğundan daha yakındır. Vogles öldü. Fakat lügat çalışmaları aksamadı. Alaylar, yergiler durduramadı bu işi. Akademi lügatının ilk baskısı 1694'te, ikinci baskısı 1718'de, 1932'de 8. baskı, gramer 1933'te. Bu baskıdaki Fransızca 16. asır diline kıyasla daha kuru, daha soyut. Ne var ki teknik kelimeleri somut mefhumları hudut dışı eden akademik lügati dile tam bir vuzuh, tam bir keskinlik kazandırmıştır. Fakirleşerek zenginleşme. Atılanlar somut, renkli, şairane kelimeler, muhafaza edilen, sivriltilen, güçlendirilen, akli unsurlar yani soyut ve adeta riyazi kelimeler. Düşünceyi gevezeliğe kaçmadan ifade eden mefhumlar. Akademinin kurmaya çalıştığı dil, saf zekanın, mantığın, tecridin dilidir. Voltaire'ın, Condillac'ın tahlilci dili. 1672'de 14. Louis Hami oluyor ve akademi resmi bir müessese haline geliyor. O zamana kadar toplantıların belli bir yeri yoktu. Bir evden ötekine dolaşılıyordu. 14. Louis, Louvra'da bir daire ayırdı akademiye ve 40 koltuk yolladı. Ülke üyeler arasında tam bir eşitlik. Akademinin itibarı gün geçtikçe artıyordu. 1774'lerde Efkarü Umumiye'nin rakipsiz tacin, tacındandır akademi. Bu hükümranlık ihtilale kadar devam edecektir. 1793'te kapatılan akademi 1816'da tekrar kuruluyor. 23 ödül var 17'si edebiyat 6'sı ahlak ödülü ahlak aklı selim 17, 18. asrın maddeci filozofu holdbach'ın hristiyanlığı yeren meşhur kitabı abdullah cevdet yanlışlıkla papaz Mes, mesliğere atfedilen bu eseri yobazlıkla savaşmak için türkçeye çevirir Milli Eğitim Bakanlığı yanlışlığı düzeltmeden ve çok lüzumlu bir kitapmış gibi yeni harflerle tekrar basar aklı selimi. Ali Kemal asıl adı Ali Rıza gazeteci ve yazar. Balmumcu esnafı Ked Hüdası Çankırılı Ahmet Efendi'nin oğlu. Tahsilini İstanbul'u Paris ve Cenevre'de yaptı. Miras işleri için İstanbul'a dönünce siyasi faaliyetleri yüzünden Halep'e sürüldü. Halep iddialisinde Fransızca ve Edebiyat dersleri okuttu. Tekrar 1894 yılında Avrupa'ya gitti. Paris'ten İkidem gazetesine yazdığı edebi ve tarihi makalelerle tanındı. Brüksel elçiliği ikinci katipliğinde Mısır'da bazı prenslerin çiftlik nazırlığında yani kahyalığında bulundu. İkinci meşrutiyetten sonra İstanbul'a döndü. Hürriyet ve İtilaf Partisi'ne gitti. Girdi. İhlam gazetesine siyasi yazılar yazdı. İttihat ve Terakki Partisi'ne muhalefet etti. Peyam adlı günlük siyasi bir gazete çıkardı. Gazete sonraları Peyam-ı Edebi, Peyam-ı Sabah, Edebi nüshası ve Peyam-ı Sabah adlarıyla yayımlandı. Damat Ferit Paşa kabinesinde marif ve dahiliye nazırlıklarında bulundu. Gazetesini Mihran Efendi'nin Sabah gazetesi ile birleştirerek Peygamber Sabah'ın başyazarı ve sorumlu müdürü oldu. Müteareke yıllarında Anadolu'daki istiklal mücadelesi aleyhine şiddetli yazılar yazdı. Bir gün Nurettin Paşa'nın adamları tarafından İzmit'e götürüldü ve orada halk tarafından linç edildi. Tarih ve edebiyat üzerine makale, tercüme ve kitapları vardır. Peyam'ın ilaheveleriyle devrin edebiyatına hizmette bulundu. Rıza Tevfik, Hüseyin Daniş, Ahmet Refik, Yahya Kemal, Yakup Kadir gibi yazarlar bu gazetede toplandılar. Yazdığı şiirlerde muallim Naci'yi üstad tanırdı. Ali Namık 1885 1953 yılları arasında yaşamıştır. Defalarca sadrazam olan Ayan Reisi, küçük Zahid Paşa'nın oğludur. Çocukluğunu ve gençliğini kitaplar arasında geçirmiş, okumanın tadını almış, kendi deyimiyle İnzeval'ın ve Tetebbü'nün bu un Templa Serena'sında yaşamıştı. 1918'de yayınlanan Verit, Justice, Bonte, Hakikat, Adalet, İyilik bu çalışmaların meyvesi. Arz-ı vaat edilen toprak Filistin, ateşgede, ateşe tapanların ibadet ettikleri tapınak, atüt, asya tipi üretim tarzı. Ogas'ın ahırı, Ogas adlı bir hükümdar varmış. Bir de asırlardır temizlenmeyen ahırı. Rivayet ederler ki Herakles bu necaset deryasını temizlemeye talip olmuş. Hizmetine karşılık ahırdaki 300 sığırın 30'unu alacakmış. Anlaşmışlar. Herakles Fırat nehrinin yatağını değiştirerek temizlemiş ahırını. Ama Ogas sözünden caymış sığırları vermemiş. Kahramanımız da kellesini koparmış herifin. Ogas'ın ahin kahin diye asırlardır su yüzü gönenmiş pislik deryası yerlere denir. Tabir mecazende kullanılır. Burada olduğu gibi. Aziz Petrus, Saint Pierre, Saint San Pierre, İsa'nın havarisi Petrus Taş ismi kendisine İsa tarafından verilmiş. Sen, sen taşsın. Ben kilisemin bu taş üzerine kuracağım. Matta 16. 18. Hristiyanlar İsa'nın dirilip Petrus'a göründüğüne ve ona kiliseyi emanet ettiğine inanırlar. Petrus o zamanlardan beri ilk papa sayılır. Babali Osmanlı Devleti zamanında İstanbul'da sadaret, dahili ve hariciye nezaretleriyle Şurahi Devlet dairelerinin bulunduğu bina, mecazi olarak Osmanlı hükümeti Babil Kulesi, Tevrat'a göre Nuh'un torunları gökyüzüne ulaşmak için böyle bir kule inşa etmek sevdasına düşmüşler. Ve Yehova onları cezalandırmış içinde çeşitli dillerin konuşulduğu yer. Büyük bir karışıklığın hakim olduğu, kimsenin kimseyi dinlemeden hep bir ağızdan konuştuğu toplantı. Baha Tevfik, 1881-1914 yılları arasında yaşamıştır. 1908'den itibaren yayınladığı dergi, gazete ve kitaplarla kısa sürede yeni bir fikir çığırı açtı. Pozitif bilim ve materyalist felsefeyi savundu. teceddüdü ilmi ve felsefi kütüphanesini kurdu. 11 cilt eser yayınladı. Bayzak 1799-1850 yılları arasında yaşadı. Ezel, eze, eserlerini iki ezeli hakikatin kilise ile monarşinin ışığında yazdığını söyler. Daha geniş bilgi için Cemil Meriç 40 ambar. Edebiyat tarihinin hükmü 151. sayfa. Bağ Sübaden Mevd ölümden sonra diriliş Çağla, çağlamı zevkine sahip hitap etmeyen yazarlar var. Stendhal, Nietzsche gibi bir zamanlar unutulduktan sonra tekrar sahneye çıkar ve kalabalığın gönlünü fethederler. Beatrice, Dante'nin sevgilisi, şair bu Floransalı dilberi önce Vita Nova yani yeni hayat sonra Divina Comedia yani ilahi komedyasında terennüm eder. Kimdir bu Beatrice? Herhangi bir İtalyan kızı. Babası Portunari. Portinary, doğum tarihi aşağıdan yukarı 1265-1288'de rastgele bir herifle evlenir. 1290'da da sizlere ömür. Betrisi topu topu iki kere görür Dante. Önce kilisede 9 yaşında bir kız çocuğu olarak sonra da 18 yaşında. Dante aşkından haberdar olmayan Beatrice'in dünya evine girmesini aldırmaz. Kendisi de evlenir. Beatrice öldükten sonra... Büyük ve ezeli aşkı ruhunu sarar. Beatrice bir hakikat midir, bir remiz mi? Araştırıcılar İntalyan şiirinde yüzlerce Beatrice bulunduğunu söylerler. Yani Beatrice yalnız dandı için Beatrice'tir. Bir tecrit, bir vesile, bir ilham perisi. Nedim'in tabiriyle. Yok senin masfettiğin dil ver bu şehri çire Nedim. Bir peri suret görünmüş, bir hayal olmuş sana. Beşir Fuat, 1852-1887 yılları arasında yaşamıştır. Oscar Wilde, Lucian'ın ölümünü hatırladıkça kalbim acıyla burkulur der Lucian. Balzac'ın bir kahramanıdır, bir zincan, zindan hücresinde kendini kravatıyla tavana asarak hayatına son veren coşkun, hayalperest, züppe bir şair. Beşir'in ölümü de beni her hatırladıkça yese sürükler. Çalışkandı, haluktu, dürüsttü. Ama başka bir devirde, başka bir dünyada yaşıyordu. Tek dostu vardı, Ahmet Mitat. Bu manevi gurbete daha fazla dayanamazdı. Damarlarını keserek canına kıydı. Bu da Budizm'in kurucusudur. Kuzey, Kuzeydoğu Hindistan'da yaşamış, vaazlarını orada vermiş ve orada ölmüş ama kurduğu mezhep orta, kuzey ve güney Asya'da kök salmış. Burjuvazi, 1789 ihtilalinden önce Fransa 3 sınıfa ayrılmıştı. Zadekan, Ruhban ve Halk. Halka 3. sınıf da denir. Burjuvazi, tirs Tatın en seçkin, en zengin, en şuurlu kısmı. Büchner Ludwig, 1824-1899 yılları arasında yaşamıştır. Maddeci Alman filozofu Baha Tevfik ile Ahmet Nebil'in dilimize çevirdikleri madde ve kuvvet nesillerin imanını sahrip eden meş'un bir kitabıdır. Abdullah Cevdet de hayranlarındandı. Caliban, Shakespeare'in fırtınasında adı geçen bir kahraman, bu bir büyücü ile bir şeytanın çocuğu daha büyük bir güce boyun eğmek zorunda kalır ama daima baş kaldırır. Yazımızda Avrupa Burcu vazisini temsil eder. Emest Ren Renian'ın Caliban adlı felsefi dramı vardır. Fırtına'nın devamı. Caliban avamdan bir zaattır Avamın bütün pisliklerini, adiiliklerini nefsinde toplamıştır. Cumhurbaşkanı olur. Nefis ve öğretici, daha doğrusu düşündürücü bir dram. Ka Katon. İsa'dan önce 232-149 yıllarında yaşamıştır. Meşhur Romalı devlet adamı Yunan adetlerinin Roma'ya yerleşmesinden müthiş şikayetçiydi. Filozofların kapı dışarı edilmesini istiyordu. Lükse düşmandı. Kartaca'yı Roma'nın rakibi olarak görüyor ve imha edilmesini istiyordu. İnakçı, cimri, tam bir Roma köylüsü. Senatodaki her nutkunu aynı cümleyle bitirirdi ve ayrıca şuna kaniyim ki Kartaca mutlaka imha edilmeli cümlesi. Delenda Kartaga Cavit Bey Selanik 1875 Ankara 1926 yılları arasında yaşamıştır. Osmanlı maliyecisi eserleri İlmi İktisat 4 Cilt 1905-1912 İhsaniyat 1909, günlük hatıraları Hüseyin Cahit Yalçın tarafından 1943-1946 yılları arasında Tanin gazetesinde tifrika edildi. Celal Nuri İleri 1877-1939 yılları arasında yaşamıştır. Gazeteci ve Mebus eserleri Hikmi Dünel, Düvel, 1914, Şimal Hatıraları, 1914, İttihad-ı İslam, İslam'ın mazisi, hali, istikbali, 1914, Kadınlarımız, 1915, Kutup Musahabeleri, Tarihi Tedeniyuti Osmaniye, 1915, Hatemül Enbiya, Rum ve Bizans, 1917, Taç Giyen Millet, 1923, Türk İnkilabı, 1926, Bakınız Cemil Meriç, Celal Nuri'nin Türk İnkılabı, Tarih ve Toplum, İletişim Yayınları, Eylül ve Ekim 1984 ve Kültür'den İrfan'a. Tunuslu Hayrettin'den Celal Nuriye, sayfa 150, 107. Selin'i ben... Benvenuto, benvenuto 1505-1571 yılları arasında yaşamıştır. İtalyan kuyumcusu ve heykel tıraşıdır. Ünlü bir otobiyografinin yazarı. Floransa'da doğdu. Bir kavga yüzünden sürgüne yollandı. 1523'te yeni bir vakanın kahramanıdır. Ölüme mahkum edilir. Roma'ya kaçar. Orada Salamanca psikoposunun ve papanın 7. Clement'in emrinde çalışır. Romanın savunmasına katılır. Anlatıldığına göre iki kodaman Fransız asilzadesini öldürür. 1570 1528'de Hazreti yeniden Floransa'da görüyoruz. Çeşitli devlet büyük, büyüklerinin hizmetinde çalışır. Birçok şaheserler yaratır. Bir rahibi haklar Papa 111. Pol Papa 111. Renci Pol tarafından affedilir. Sonra efendim bir noteri yaralayıp Roma'dan firar eder. Ver elini Fransa. Kabına sığmayan bu çılgın zeka orada da duramaz. Floransa'da ihtilastan mahkum edilir. Hapishaneden kaçar tekrar yakalanır. Bu defa da bir kardinalin ile hürriyete kavuşur. C Cellini, Rönesans'ın muhteşem canavarlarından biri, hayırla, şerden habersiz, coşkun, serazat, serkeş, tek mukaddesi, güzel. Eserleri dünya müzelerinin iftihar vesilesi ama asıl ününü sağlayan otobiyografisi. İki İtalyanca baskısı var, İngilizcesi, Almancası, Fransızcası, üslup, çıplak, yapmacıksız, konuşma diline yakın. Hem bir insanı hem bir çağı tanımak isteyenler bu işsiz vesikaya eğilmek zorundadırlar. Ne yazık ki Türkçemiz hala bu usta kitaptan mahrum. Cevdet Paşa 1822-1895 yılları arasında yaşamıştır. Devlet adamı, tarihçi, hukukçu, edebiyatçı. Kültürden ilfana bir grup ve bir tülüğü. Shiner 1762-1794 tarihleri arasında yaşamıştır Fransız şairi. Hem klasik Fransız Nazma'nın bir ustası hem de romantizmin ölçüsü. İhtilal onun da başını yedi. Giyotin sehpasında can verdi şair. Cizvit Mektepleri Hristiyan Avrupa'nın fikir hayatına tahakküm etmiş bir tarikat. Cizvitler Köklü, inzibatlı, uzun ömürlü. Amerika'nın ve Doğu'nun çeşitli ülkelerinden kiliseye sadık şakitler yetiştirmek için büyük bir gayret göstermişlerdir. Aleyhinde ve lehinde ciltlerce eser yazılan cezvitlerin sayısı 17.000 civarındadır bugün. Comte 1789-1857 yılları arasında yaşamıştır. Fransız filozofudur. Bakınız Cemil Merit Sayın Simon. ilk sosyolog, life sosyalist. Şan Yayınları İstanbul 1967 sayfa 58 Bu ülke Cemil Meriç 15. bölüm Daniel Defoe 1660-1731 yılları arasında yaşamıştır. Hayatı dezatlarla dolu bir adam Defoe. Hayatı ve mizacı Dürüst, kalleş, kahraman, ötlek, fırtınalı bir devrin çocuğu. Hiciv'de zirve, romanda yaratıcı, gazetecilikte merhale. Bir kasabın oğluydu, çorapçılıkla başladı işe. İflas etti, yazı hayatına atıldı. Zindanı boyladı. Hecivleri yüzünden teşhir cezasına çarptırıldı. Ama halkın gözünde de kahramanlaştı. İngiltere'nin ilk romanı sayılan Robinson'u 60'ında yazar. Kuru bir roman bu. Avrupa Burjuvasisi'nin gönlüne göre bir roman. Ama aynı şiiriyet, şiiriyetsizlik, aynı çırılçıplaklık, aynı sahte realizm. Defo'nun bütün romanlarında var. Çağdaşlarından hiçbir yazar edebiyatın temellerini onun kadar genişletememiş. O kadar kalabalık bir Ciddiye okutmamıştır kendini. Ama edebiyatçılar onu edebiyat dışı sayarlar. Ne pop ciddiye alır romancımızı ne swift. Bu, bu mahkumiyet kararı defonun hicivci olarak davranışından ileri gelir. Bir parça çağdaşları onu düşmanlarına ajanlık yapmakla suçlarlar tırnak içinde. Bir parça da devrin bütün naşirleri için müşterek bir vasıf olan hümanizm geleneklerine sırt çevirişinden. Danilewski 1822-1885 yılları arasında yaşamıştır zira Rus tabiyeci ve tarih felsefecisi en meşhur eseri Rusya ve Avrupa. 1920'de Almanca'ya çevrilmiştir. Russland and Europa tarih felsefesini ilk defa birbirinden farklı medeniyetler dizisi olarak ele alır. Dalileski'ye göre Ruslarla Slavlar ile hiçbir zaman kaynaşmayacaklardır. Her ikisi de kendi kültürel miraslarını siyasi absolutizm, mutlakiyet yolunda geliştireceklerdir. Rusya'nın inkişafı Batı'nınkinden daha parlak olmayacaktır belki ama farklı olacaktır. Danilevski Rus yazarları arasında bilhassa Konstantin Lavtievi Batı filozofları arasında da Oswald Spengler'i etkilemiştir. Avrupalılaşmak mı, Avrupalılaştırılmak mı? Dante 1265 1321 tarihleri arasında yaşamıştır. Dante başka bir dünyanın şairi, düşman bir dünyanın. Kinleri, emelleri, özdeyişleriyle Hristiyan, ilahi komedya. İslam şiirine neler borçlu araştırmamışız. Mesela Hristiyan teolojisinde Araf yok. Türk okuyucusu ilahi komedyadan zevk alabilir mi? Hayır. Zaten bizdeki tercümeleri de İncil'den bir mehpas gibi tatsız ve soğuk. Ape'nin yeşil mahfazasında gülümseyen çiçekler bendesi Floransa 8. asrın 13. asrın sonlarında aşkın ve zarafetin vatanıydı. Mermer o muhteşem tabiat içinde kanatlandı. Bir büyü oldu resim ve şiir yıldızlaştı. Napoli'de yaşanır diyor bir yazar. Roma'da düşünülür. Floransa'da yaratılır. O beldede sanatın saltanatını banka hazırladı. Banka ve ticaret. Ponto ve Kik Vesiyo'nun mağazalarına ırmaklar gibi altın akıyordu ama düşmanları vardı Florensa'nın. Sokaklarında iki çağ dövüşüyordu. İki çağ ve iki düzen. Florensa'nın savaş bayrağında kızıl bir zambak vardı. Hür olmak için dövüşeceksin diyen bir zambak. Florensa'nın bayrağında mavi bir madonna gülümsüyordu. Seveceksin, acı çekeceksin diyen bir madonna. Ilık bir rüzgar esiyordu Provence'dan. Şiirin rüzgarı. Haçlı seferleri batıya aşkı öğretmişti. Toskana şairleri True Badoarları taklit ederek yeni bir üslup yarattılar. 11 Dolce Stile Novo. Mayıs ayının ortalarına doğru Saint Jean Baptiste kilisesine yeni doğan bir çocuk getirdiler. Durante adı verildi yavruya. Durante Ali Geyri ve bir melek dehanın dikenli tacını koydu başına. İnsanlık Durante'yi Dante adıyla tanıyacaktır. Floransa'da onun mısraları karşılar sizi. Kaldırımlar onun dilini konuşur. Bütün İtalya'da yoldaşınız o. Şuri vatan coğrafyasını kutsallaştırmış bir gül bahçesi değil bu İtalya. Bir günahlar, bir cinayetler ülkesi. Esif İtalya. Korkunç bir kasırgada kaptansız kalan gemi. Bir zamanlar kraliçesiydin ülkelerin şimdi fahişesi. Ortaçağ mazinin uçurumlarına gümülmeden önce ilahi komedyada tecelli ediyor. Bazı yazarlara göre komedyanın ilham kaynağı aşk. Şair o muhteşem türbeyi Beatrice Portinari'yi ölümsüzleştirmek için yaratmış. Beatrice ve hatıralarını Dante 27 Ocak 1302'den beri sürgündedir. 10 Şubat'tan beri gıyaben ölüme mahkum, yelken, yelkensiz ve dümensiz bir gemi ve peşinde felaketin ayrılmaz yoldaşı, zillet. Sevgilisini kaybetmiş, vatanını kaybetmişti. Korsan Donati'nin hempaları ferman innesiyordu. Florensa'ya, başları çiçeklerle taçlı, ayakları insan kanıyla kıpkızıl, zaferlerini kutluyorlardı. Bütün faziletler kovulmuştu cumhuriyetten. Bir dünyanın yıkılışıydı bu. Ama şair boyun eğmeyecekti kadere. Bayalıkları teşhir edecek, suçları cezalandıracak, bu habisleri enselerinden yakalayıp tarih mahkemesinin huzuruna çıkaracaktı. Şair eski çağları göklere çıkarırken yükselen burjuvaziyi en zehirli oklarıyla delik deşik eder. Dante bir aristokrattır. Tepeden tırnağa bir aristokrat. Mukaddes Cermen İmparatorluğu dinlemezdi artık. Dinlemezdi. Bir ütopyaydı. Bu ölü doğan bir ütopya. Floransalı şairin yaşayan ve yaşayacak olan tarafı realizme. Cennet ve cehennemin geçen asır aydınlarını hayran bırakan mimarisi. Araplardan alınma. Hristiyanlıkta Araf yok. Çerçeve İslam'ın ama içindeki ruh Hristiyan. Dante çağların ve kıtaların dört yol ağzında iki çağ ve iki dünyayı birleştiriyor. Fertleri de, fırkaları da, milletleri de mahkemeye çeken şaire bu selahiyeti veren kim? Dehası. Milton, Voltaire, Hugo veya Charter, insanım, insan, insanın insanla ilgili hiçbir şey bana yabancı değildir diyenlerin öncüsü Dante. Garip bir alın yazısı maziye inanıyordu, istikbali yarattı. Fransa geç tanımış Dante'yi, ilahi komedya defalarca çevrilmiş ama 18. asra kadar okuyan anlayan olmamış İtalya'da. Tasso ile tanışan Montaigne'in esirinde Dante'nin adı geçmez. Boylau da sözüne etmez Dante'nin. 18. asırda Dante ile lütfen meşgul olanların neler düşündüğünü Voltaire'den öğreniyoruz. İtalyanlar ilahi derler ona. Gizli bir ululuk bu. Bir sürü yorumcusu çıkmış. Bu da anlaşılmaması için bir sebep belki de. Şöhreti gün geçtikçe kök salacak. Çünkü okuyanı yok. Hiçbir zaman okunmayacak Dante. Benim kütüphanemden Aristo'yu aşıran çok oldu ama Dante'yi kaldırana hiç rastlamadım. Dante'nin dehasını ilk sezen Riva romantizm romantizm çağı bayraklaştırırken Dante'yi de göklere çıkarır. Saint Bove 1845'te yayınladığı nefis bir incelemede bu hayranlığın psikolojik sebeplerini aydınlattı. Dante'yi en çok sevenlerden biri de Balzac'tır. İnsanlığın komedyası yazarı eserinin adını Floransa şairden alır. Lamartine geçiş, geçiş yer, yeri ayırır şaire. Ama Grisella yazarına göre ilahi komedya fani kinlerin gölgelediği anlaşılmaz bir kitap. Tek güzel tarafı üslubu. Dante şiirin Michelangelo'su. Şair büyük ama şiiri kötü. İlahi komedya bir destan sayılabilir mi? Hayır. Uyanırken görülen bir rüya bu. Kahramanı tayıfla, tayflar. Sahnesi asırların gecesi. Çağlayanlar gibi uçurumlara akan bir insan kalabalığı. Victor Hugo Dante'ye karşı çok daha saygılıdır. Tayfaların destanını yazan Dante'ye. Dante, bütün karanlığı, bütün aydınlığı dev bir helezonda birbirine katar. Önce inen, sonra çıkan bir helezon. Dante, Montesco'nun hocası, kanunların ruhunu yazan cezaların tasnifini cehennemden kopya etmiş. Juvenalis'in kamcısı meşiğindendir, Dante'ninki alevden. William Shakespeare Elita göre modern bir Avrupa dilinde klasizmin en parlak örneği ilahi komedya. Dante, Shakespeare, Goethe. Modern şiirin üç zirvesi. Almanya'da bu kanaati kanunlaştıran Stefan, George ve Mektebe Goethe'nin Dante'ye karşı davranışı hiç de açık değil. 1787'de insan Dante'nin şiirlerinden nasıl zevk alabilir der. Cehennem iğrenç, araf, karışık. Cennet sıkıcı. 1805'te çok daha takdir Kârdır. Cehennemdeki Ugol'in hikayesini göklere çıkarır. Sonra yeniden kötüler Dante'yi. 1823'te Ekirman'ın uyarmak ister. Dante büyük görünüyor bize. Arkasında asırlar süren bir medeniyet olduğu için büyük görünüyor. Dante Avrupa'nın kutup yıldızlarından biri. Bizim için kapalı bir dünya. Kapalı ve düşman. Hamit tayflar geçidinde. Koca dahiyi müfteri diye selamlar. Cehennem şairini. Cahit Sıtkı Dante gibi ortasındayız ömrün mısrası ile yad eder. Sevgileri de kinleri de yabana, yabancı bize. Şairi tanımak için dilini bilmek lazım. Fransızca tercümelerinin hepsini, İngilizce tercümelerinin birkaçını gördüm. Karanlık ve meçhullerle dolu bir masal, bir Fuzuli'den bir şeyh galipten aldığım hazını, binde birini vermedi bana Dante. Yalnız her aydının ondan alacağı ders, Celadeti. Şair Dante'den beri Fildişi Kule'de Mısralar arayan bir meczubu ilahi olmak hakkını kaybetmiştir. Davası davamız değil ama bir dava uğrunda nasıl dövüşüleceğini öğrenmek isteyenler, Büyük Floransalı'nın hayat hikayesinden yine de çok şeyler öğrenebilirler. Bu ülke Cemil Meriç 16. Bölüm Demolins 1852-1907 yılları arasında yaşamıştır. Fransız tarihçisi ve sosyoloğu. Prens Sabahattin'in üstadlarından. Deva, Aryaların eski tanrısı, gök, ışık. İslamiyetin kabulünden sonra Deva dev olur. Yani kadim, mabut ifritleşir. Diderot, 1713-1784 yılları arasında yaşamıştır. Çağ için bir filozof, mimarı olduğu ansiklopedinin sembolü, seçkin bir hatip, ateşli ve taşkın duygular ilham eden bir fikir öncüsü. Almanya'da romantizmin müjdecisi olarak tanınır. Bugünün tenkitçilerine göre 18. yüzyıl düşüncesinin en büyük temsilcisi. Tutarlı bir felsefe doktrini yok. Önce tanrıcı yani deist, sonra maddeci, sonra da panteist. Faydacı ahlak anlayışı ile 19. asır İngiliz filozoflarının öncüsü. Hem fazilete hem güzelliğe aşık. Sanat eserinde duygu ve ahlak arar. Sanatta yalnız ustalık değil, şiiriyet de olmalıdır. Dilemma Kıyası mukassem Konuşmacıya seçmesi için iki ihtimal sunan akıl yürütme Diğeri yanlışsa öteki doğrudur bu ihtimallerin ve her iki kaziyenin ortak bir neticesi vardır. Kendini kesin olarak kabul ettiren bir netice. Din şehit ister asuman kurban her zaman her tarafta kan kan kan. Tevfik Fikret'in bedbin bir anını dile getiren mısralar. Diyalektik maddecilik. Marx-Angels'ın maddeciliği tabiatla zihin temel bir bütündür bu maddecilikte. Mutlak olan tabiat değil, tabiattaki beşeriyi akıştır, gelişmedir. Metot bakımından dialektik maddecilik 11'e gelin dialektiği benimser. Hegel'in galiba burada bir hata var yazım yanlışı. Hegel'in diyalektiğini benimser ama bu diyalektiği tersine çevirerek eşyanın diyalektiği fikirlerin diyalektiğini meydana getirir. Fikirlerin diyalektiği eşyanın diyalektiğini değil. Maddi tabiat diyalektik olarak geliştiği için insan düşüncesi de diyalektik olarak gelişir. Dostoyevski 1821-1881 yılları arasında yaşamıştır. Dosto Ortodoks doğulu veya Bizanslı bir Hristiyandır. Mistik bir Rus vatanperveri. Bir ülke maziyesinden kopamaz, kopmamalıdır. Aydın, sınırların ötesinden basma kalıp ıslahat projeleri direnleyeceğine halkın içine inmeli. Rusya'yı ancak din kurtarabilir. Karamazov kardeşlerden. Durkheim 1858-1917 yılları arasından yaşamıştır. Fransız sosyoloğudur zira Türkiye temsilcisi Ziya Gökalp temsilcisi daha doğrusu komisyoncusu Ebu Ziya Tevfik 1849-1913 yılları arasında yaşamıştır yazar gazeteci matbaacı Türk ilfanına oldukça hizmet etmiş bir kalem sahibi çalışkan müteşebbis Numunei Edebiyatı Osmaniye defalarca basılan bir ve kıymetini hala koruyan bir nesir antolojisi. Yeni Osmanlılar tarihi sevimli bir müdafaaname. Son zamanlarda yayımlanan mesikalar. Bunlar Abdülhamid'e verilen jurnaller, İbret Asaf Tugay. Hazretin sarayla da irtibatı olduğunu ispat etmektedir. Edebiyatı Umumiye Mecmuası. 1. Cihan Savaşı'nda Celal Nuri Ahmet Saki, İsmail Havi tarafından çıkarılan dergi. Edinburgh Review, 19. asırda yeni bir mecmua türü kurulur İngiltere'de. Tenkitçi bir zihniyetin ifade vasıtası olan Critical Review, zengin ve ikbalperest tabiler tarafından desteklenen bu mecmualar, çağın en büyük yazarlarından yardım görmektedirler. Yayıldıkları saha oldukça geniştir. Aydın Burke Review or Critical Jomei'nin kuruluşu tenkit mecmualarının tarihinde büyük bir merhale. 18. asır sona ermiştir diyor bir yazar. İrlanda'yı köleleştirmişti İngiltere ama İskoçya direniyordu. Dini bile başkaydı İngiltere'nin Usta bir politikacı yollandı İskoçya'ya, Dundas. Bu uyuşturucu idarenin siyasi, siyasi ve ahlaki zararlarını önlemek için bir fikir organına ihtiyaç vardı. Genç kabiliyetler Aydınburg Review'u kurdular ama dergi İskoç'un ruhunun temsilcisi ilk sayı büyük bir rağbet gördü. Üçüncü sayıdan itibaren satış 2500'e yükseldi sonra 13500'e. Tory'lerin hakim olduğu bir şehirde çıkıyordu dergi. Liberal fikirlerin bayrağıydı ama hiçbir partinin emrinde değildi. Teşebbüsün gerçek kurucusu Jeffrey, dergi 10 yıl onun çizdiği yolda yürüdü. Sonra diğer yazarlar Sidney Smith, Macaulay, Carreyle, Elenery Burkhan'ı Tory'ler 1819'da rakip bir dergi çıkardılar. Review, mecmuanın zengin bir yazı ailesi vardır. John Murray, Walter Scott Cunning, Sotter, Lord Salisbury, Hazlitt, Crocker. Tirajı kısa zamanda 14.000'e yükselir dergenin. Ejeri, Latin yolu peri, kaynakçılar tanrı, kaynaklar tanrıçası geleneğe göre Kral Numam'ın danışmanı, onunla geceleri buluşurmuş. Ehrimen yahut Eng Engromenio. Zerdüştü'ylerin ser tanrısı, şer tanrısı. Emael, ikinci adı terbiyeye dair. Rousseau'nun pedagoji ile ilgili fikirlerini roman tarzında toplayan kitabı. Eşref, 1846-1912 yılları arasında yaşamıştır. Zerafetle müstehceni mecz Kah bir kafiyenin ilhamı ile göklere süzülür, kah bir mazmun peşinde uçurumlara iner. Hayasız ve haşarı bir zeka. Eyyamı baharest. Bahar geldi, gün, lale ve nesil fışkırdı topraktan. Sen hala toprakta ne arıyorsun? Fabian Cemiyeti, 1833 sonlarında Londra'da kurulan İngiliz sosyalistlerin Derneği. Derneğin çekirdeğini meydana getiren yazarlar, Bernard Shaw, ve vesaire iktisatçılar Sidney ve Beatrice önce hemen hemen uygulanabilecek devrimlerle ilgilendiler ve 1889'da Marx'ınkinden çok Stuart Mill ile jivonsun sosyalizm anlayışlarına yakın bir sosyalizmi savunan Fabian'ı yayınladılar Fabian'cılar kapitalistlerin artık değer kavramına karşılık gelir bu kavramı ortaya attılar devlet geliri kamu kuruluşları aracılığıyla doğrudan doğruya halka aktaracaktı. 1900'den sonra emeği temsil eden komitede traje, Trajediyoncularla ve Bağımsız Emek Partisi delegeleriyle birleştiler. Bu birleşme İngiliz İşçi Partisi'nin temellerini attı. Fabiyancıların çoğu bu partiye katıldılar. Uzun süre can çekişiyor gözüyle bakılan dernek, 1930'da bazı işçi milletvekilleri tarafından kurulmuş olan New Fabian, Research Bruya, yeni Fabian Araştırma Bürosuna katılarak canlandı ve başkan Beatrice Webb'in iktisadi ve içtimai araştırmalarıyla bütün dünyada tanındı. İşçi Partisi'nin yönünü daha çok bu derneğin aydınları çizdiler. Parti, milletvekillerinin ço çoğunu Fabianlardan seçti. Feodalite, Delebeylik, toprağı ve üzerinde yaşayan köylülere tek bir kimsenin malı sayan ortaçağ nizamı, Avrupa'ya mahsus bir zillet ve istismar rejimi. Buradaki ağalık nizamına tekabül ediyor sanırım. fıkı İslam hukuku. Flantrop, insanları seven, insanların iyiliği için çalışan. Farmasonluk, kardeşlik ilkelerini benimseyen. Birbirlerini işaret ve revizlerle tanıyan ve loce denilen bölümlere ayrılmış kimselerden kurulu kısmen gir, gizli de, dernek. Freud 1856-1939 yılları arasında yaşamıştır. Psikanalizin kurucusudur. Freud J. Çağdaş Fransız sosyoloğudur ve Bercit. Gadot çağdaş Fransız müşteriki Lacit Müslümane en meşhur eserlerinden biridir. Glimpses of World History Jahan Tarihine Bakışlar Nehru'nun eseri. Goyau 1854-1888 yılları arasında yaşamıştır. Meydanlar usta Alfred Pol'un damadı deniyor oysa Üvey çocuğudur. Parlak, derin ve atılgan zekasıyla çağında eskili oldu. Eserinin ahlaki yönü iki temel fikre dayanır. Bir, yapabiliyorsun o halde yapmalısın. 2 insanlar sıkı bir dayanışma ile birbirlerine bağlıdırlar. Abdullah Cevdet bu coşkun ve şair fikir adamının hayranlarındandı. Terbiye ve veraset adlı eserini Türkçe'ye kazandırdı. Guyao'dan bir başka tercümesi de bir filozofun şiirleridir. Hasan Ali sosyolojik bakımdan sanatın ana fikirlerini biz 928'de yayınlanan bir risalede hülasa etmiştir. Gutenberg 1394-1468 yılları arasında yaşamıştır. Matbaanın mucididir. Hanı yağma. Fikretin dilden dile dolaşan bu tanınmış Hicvi Victor Hugo'nun Joyso V. adlı şiirinden ilham alınarak, alınarak yazılmıştır. Mukayese için ilk kıtanın tercümesini takdim ediyoruz. Ha gayret yağmacılar, salaklar, sayın baylar, ılazların etrafına çörek, çöreklenin, şölen var. Koşun yeriniz hazır, baylar hayat kısadır, yiyin, için, eğlenin. Sizler sahibi bu talihsiz ülkenin, bu millet malınızdır. Haşim 1889-83-1933 tarihinde yaşamıştır. Bize göre Gurebahane-i Laklakan Frankfurt Seyahatnamesi usta beklenmediklerle dolu, sıcak ve lezzetli bir nesrin nefis örnekleri. Hayyam 1044-1132 yılları arasında yaşamıştır. İranlı şair ve bilgindir. 11. Meşrutiyet İntelijansiyanı Sıbur Derya Dil Hakimi Avrupa aracılığıyla tanır. Müess mü müesses inançlara savaş açanlar onu bayraklaştırırlar. Hayyam, doğunun dar ve kalıplaşmış naslarını yıkmak isteyenleri doğudan gelen bir müttefiktir. Rubaiyat, kolay ve aydınlık üslubu, şüpheciliği gönümseyen Eda'sı ile Hüvendiş yazarların en kitabı, el kitabı olur. Abdullah Cevdet, Hüseyin Daniş, Rıza Tevfik, Nişaburlu şairi bir sonraki nesle devrederler. Gölpünarlı, Kadir Orhan Meli, Farsça bilen bilmeyen rüvaiyet tercümesine girişir. Hegel, 1770-1831 Meşhur Alman Filozofu Hayne 1797-1856 yıllarında yaşamıştır. Büyük Alman şairidir. Hecavı ve gazetecisi, publisisti, şairliği tüccar amcasının ticaret tanesinde milyon avcılığına tercih etti. Schlegel'in Hegel'in Friedrich Wolf'un şa, şairi oldu. Edebiyat mafillerine girdi, çıktı. Lirik şiirler yazdı. Ülkesinde Yahudi aleyhtarı bir Hava esince Paris'te gazetecilik yapmaya karar verdi. Paris'te Les Saint-Simoncularla tanıştı. Saint-Simonculuk istikbalin diniydi şaire göre. 1831'de ayak bastığı Paris'ten bir daha çıkmayacaktır. Hayne çağının en büyük zekalarından biridir. Almanca ve Fransızcayı aşağı yukarı aynı ustalıkla kullanır. Tersin, Thiers'in tabiriyle Voltaire'den sonra en spritüel Fransız, dizgin tanımayan bir hürriyet aşkı, haksızlığa karşı şahlanan bir öfke. Hicevlerinin başlıca ilham kaynağı, tabutuma zeytin dalı değil kılıç koyun. Zira insanlığın kurtuluş savaşında cesur bir asker oldum diye övünür. Fransız sosyalizmini tanıtan odur, Henry Miller. 1991 1980 yılları arasında yaşamıştır. Amerikalı romancı, çağdaş dünyayı şiddetle suçlayan başlıca eserleri Yengeç Dönencesi 1934 Siyah İlkbahar 1936 Oğlak Dönencesi 1939 Morosi Heykeli 1914 Havalandırılmış Kabus 1945 Seksus 1949 Plexus 1952 Nexus, 1961 adlı üçlüden meydana gelen pembe ölüm. Fleraklit Heraklitos yani Yunan'ın yedi bilgis bilgisinden biridir. Müzlim ve Bedbin. Kainattaki ezeli akış dehşete düşürmüş üstadı. Bir nehrin sularında iki defa yıkanılmaz gibi hikmetler savurmuş. Şirazlı hafız ırmak kenarına otur ve hayatın akışını seyret derken, çok daha şair. Hezar bütkede, Baki'nin kaduni mersiyesinden, beytin tamamı şu. Aldın hezar bütkedeyi mescit eyledin nakus yerlerinde, okuttun ezanları. Bugünün diliyle binlerce kiliseyi mescide çevirdin, ezanlar okuttun çan yerlerinde. Hezliyat ve hezliyat. Hez meşhur bir nazmın vezni ve kafiyesi taklit edilmek suretiyle latife yollu şiir yazmak demektir. Buna tehzil de denir. Tahirül Mevlevi Hicri takvim Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçüş yılını başlangıç olarak alan takvim 16 Temmuz 622 tarihinde başlar. Horatius Milattan önce 60, milattan önce 65 Latin şairi babası azatlı bir köreydi Horatius. Roma'da öğrenim gördükten sonra 20 yaşında Atina'ya felsefe okumaya gitti. Sonra yavaş savaş ve Roma'ya dönüş. Vergilius ile tanışma sefalete düşen şair 38 yaşlarındayken zengin ve sanatsever bir koruyucu bulur. Fransızca Meşen iki şairi imparatora takdim eder Horatius. İmparatorun teklif ettiği özel sekreterliği reddeder. Hayatının en büyük acılarından biri dostu Vergilius'un ölümü. Kendisi de hamisi Meshins ile aynı yılda hayata gözlerini yumar. Zarif bir adamdı Horatius. Zevklerine ve hürriyetine düşkün bir sanatçı. Kültürü, zekası, inceliği ile Romalı kibarların gözbebeği oldu. Epikürcüydü. Kır hayatından, eğlenceden, yalnızlıktan hoşlanırdı. Ahlak anlayışı aşırılıklardan kaçan, kültürlü ve insanın ahlak anlayışıydı. Hugo 1802-1885 yılları arasında yaşamıştır. Sür romanı denemesi 19. asrın en büyük fikir ve yazar zirvelerinden. Beşir Fuat çağının nazın nazın perestlerine çatmak için Hugo'yu tartaklar ama şiirden anlamadığını mahviyetle itiraf ettikten sonra bizce edebiyat tarihinde tek büyük devrim vardır romantizm. Bu meslek edebiyatta liberazm'dir Hugo'ya göre. Hernani yazan yazar Dram'ın ön sözünde bu hükmü bütün vuzuh ve şumule diyle belirtir. Vilhakika o yılların umumi efkarını fetheden ideolojisi liberalizmdir. Liberalizm cazibesini kaybedince romantizm yeni bir tarifle zenginleşir. Edebiyatta sosyalizm. Hümayunname Hint'in büyük kitabı pança Tantra'nın Türkçe tercümesi. İran Müslümanlar tarafından fethedilinceye kadar hükümdarların hazinesinde saklanmış pança Tantra. İkinci Abbasi halifesi el-Mansur kitabın metnini duymuş. Uzun araştırmalardan sonra bir nüsha bulunabilmiş. Arapçaya el-Muvaffa kazandırmış eseri. El-Barzuyeh'in Farsça tercümesi kaybolmuş. Pança Tantra Doğu illerine geçerken çeşitli değişikliklere uğramış. İbni el-Mukaffa tercümesi yeniden çevrilmiş Farsça'ya. Edirneli Ali Çelebi Hüseyin bin Ali Vaiz'in Farsça tercümesi üzerinde 20 yıl uğraşmış ve Humayunname adını verdiği eseri Kanuni Süleyman'a ithaf etmiş. Kitap 18. yüzyılın sonlarına kadar 60 dile çevrilir. İzlanda'dan Moğolistan'a ve Cava'ya kadar yayılır. Divan nesrinin en parlak örneklerinden biri sayılan Humayunname, Şeyhülislam Yahya Efendi tarafından kısaltılmış Mülahaz Hümayun, Hürmüz, Yahut Ahu Ramazda, Zerdüştü'ylerin hayır tanrısıdır. Hürmüz, Hüseyin Daniş Mirza, 1870-1943 yılları arasında yaşamıştır. İsfahanlı bir babanın oğlu. Kendi kendini yetiştirmiş, Prens Sabahattin ile Prens Lütfullah'ın 6 yıl Acemce ve Fransızca hocalığını yapmış. Damat Mahmut Paşa ve oğulları ile Avrupa'ya gitmiş. 14 ay sonra tercüme kalemi reisi, Galatasaray'da Farsça hocası. Nihayet 1909 yılında Darül Fünulu, Tarihi Edebiyatı, İran Müderrisi. 1910'da İran'da ilk meclisi Milli'nin köşadında Tebrizliler Hazreti Azerbaycan Mivustlu'una seçmişler ama gidememiş. Eserleri Ser Amedanı Sühan, İran Edebiyatı Antolojisi, Talim Elisaani Farisi, Hediye-i Sal, Tercüme-i Hal ve Şerhi Ömer Hayyam, Zerdüştname, Darülfünun'da hocalığı 14 sene. Türkçe şiirlerini Karvaan'ı Ömür adıyla 1926'da 26'da bastırmış. İbn Haldun. Kendi sahasında tek yıldız. İkbal Yüksek bir mevkiye veya duruma erişmiş olma, talihli olma, erkek veya kadın adı, şair, eşref adın aşağıdaki beytinde kelimenin bu çifte manasından faydalanarak güzel bir cinas yapar. Baltasıyla kat ederdim başını Allah için. Neyleyim o kafirin gayet güzel ikbali var. İkinci meşrutiyet. Osmanlı Devleti'nde ülke yönetimini batılı anlamda ikinci defa düzenleme dönemi. 23 Temmuz 1908-21 Aralık 1918 meydanlar. İkonoloji, mefhumları resimlerle ifade eden sanat dalı. İlayna, Homeros, Homer'in eseri. Kuvvetli bir rivayete göre Hintçeden aktarılmış. İnsanlığın komedyası, Balzak, bütün romanlarını bu başlık altında toplar. İntelijansiya Aydınlar Takımı İsmail Habib 1892-1954 Yaşadığı çağın resmi ideolojisini samimiyetle benimseyen teceddüt aşı aşı Osmanlı aydını İsmail Habib Türk teceddüt edebiyatının yol açtığı tartışmaları Ne dediler başlığı altında toplayan İsmail Habib tarafsız bir müşahit yani bir tarihçi olmak iddiasında değildir. Hamit'in makber mukaddimesi en sevdiği nesir. Coşkun, serazat, mesuliyetsiz bir kalem adamıdır. Kespers, 1883 Alman filozofu ve psikiyatri uzmanıdır. George 1859-1914 Hatip yazar devlet adamı 1901'de Fransızcı Sosyalist Partisini kurarak çeşitli sosyalist eğilimleri birleştirmek istedi. 1902'den itibaren aralıksız milletvekili seçildi. 1904'te Humanite gazetesini kurdu. Bir deli tarafından öldürüldü. Sol Birliği'nin seçimlerde kazandığı zaferden sonra kemikleri Pateno taşındı. Jean Fesede Fesede, fesedin çoğulu. Fasit, kalp, sahte, fesatçı, Ebuziya, efendisi Abdülhamit Lana, Ilana hulus çakmak için Jön Türk yerine kullanıyor Jön fesedeyi. Justinianus, Roma kanunlarının toplayıcısı veya toplatıcısı olan hükümdar, Avrupa kıtasında en iptida tedbin olunan kanunname Roma kanunnamesidir ki şehri Konstantiniyye'de bir cemiyeti ilmiye marifetiyle tertip ve tedbin olunmuştu. Avrupa kanunlarının esasıdır ve her tarafta meşhur ve muteberdir. Fakat Mecelle'yi ahkamı adliyeye benzemez. Beyinlerinde çok fark vardır. Çünkü o 5-6 kanun-i kanun cinaz şin, kanun zatın marifetiyle yapılmıştır. Bu ise 5-6 fakih zatın marifetiyle bazı ilahi olan şeriat-ı karar'dan alız alızu iltikat edilmiştir. Tezakiri Cevdet. Juvenalis 60 ve 140 arası yıllar arası yaşamıştır. Latin şairi. Zengin bir azatlının oğlu 40 yaşına kadar hitabetle uğraşır. Satır, satırlarını 40 yaşında yazmaya başlar. Sonra sürülür Roma'da. Felsefi görüşü müphem bir stoacılık, hayalızlığa kaçan bir realizm. Griift, muhteşem ve karanlık bir şiir dili. Kabil, Tevrat'a göre kardeşi Havi öldürdükten sonra ana yurdundan uzaklaşır. Çağdaş psikoloji Kabil kompleksi diye büyük kardeşin küçük kardeşe karşı duyduğu kıskançlığı adlandırır. Biz Kabil kompleksini ayrı, aynı, ayrı bir manada kullanıyoruz. İşlediği cinayeti unutmak için vaka mahallinden uzaklaşan vicdanın sesini yadellerde unutmaya çalışan bir bedbağın karanlık ve günahkar duyguları. Kabiller soyu. Kabil insanlık tarihinin ilk kardeş katili. Kapitalizmin kurucusu olan burjuvazi önce kendi ülkesindeki en yoksul ve en kalabalık sınıfı sömürür. Sonra bütün kıtalardaki insanları Kabiller soyu yerine Katiller soyu da diyebilirdik. Kadir şinaslık. Kadir bilmezlik. Pardon düzeltiyorum. Kadir naşinaslık. Kadir bilmezlik na olumsuzluk ekittir Arapçada. Kamil Paşa 1808-1876 yılları arasında yaşamıştır. Tanınmış devlet adamı ve Telemak mütercimidir. Kamusut Felsefe, metotsuz derbeder ama sevimli bir kitap. Sevimli çünkü samimi. Uzun bir hazırlıktan sonra değil, günü gününe yazılmış. Bir abidenin ilk taşları Emrullah Efendi'nin Muhitle Muhit el Mara Maarifi gibi. İlk sayfasında şunlar yazılır: Marifi Umumiye Nezareti Mufassal Kamus Felsefe Kamus Umumi'nin yalnız ista, İslahat Felsefiye kısmına şamildir. Müellifi Rıza Tevfik 1930 Matbaa 1330 Matbae Amire İstanbul birinci cilt 806 sayfa ikinci cilt 400 sayfa kapitol'un kazları kapitol bir mabet mimarı tarih mimandarı efsane harcı kanla yoğrulmuş bu mabedin dehlizlerinde hazineler uyurmuş sütunlarında semegun efserler Kapitolde kahramanlar taç giyermiş, zirvesinde Jüpiter'in ort otağı. Hem bir mabet hem bir hisarmış Kapitol. İhtiyar Roma'nın gururu, yüz akı itibarı. Nihayet zev isadi çalmış düşmanlar kuşatmış Roma'yı. Kapital geçit vermemiş bir akşam karanlığına bürünen barbarlar, gizli bir yoldan Kapitol'e girecek olmuş. Zaman bu zaman nöbetçiler uyumuş karanlık zifiri. Fakat birden çığlıklar kopmuş hisarda. Bre aman bu nenin nesi. Nöbetçiler uyanmış. Saldıranlar gerisin geri. Meğer kazlar beklermiş siperleri. Kapitolu kazlar kurtarmış. Sonra ne olmuş dersiniz? Kazların kurtardığı Roma çok yaşamış. Barbarlar yine girmiş Kapitol'e. Her tarafı yıkıp yakmış. Jüpiter'in otağı harabelerinde bezirgen çadırlarının yarasalaştığı bir panayır yere olmuş. Kutsal Tepe bir tekeler zinagahı ve Barbarlar kargılarını yangın alevlerine batırarak insanlığın hafızasına Roma'nın mersiyesini karalamışlar. Zavallı Roma, bir anlık kurtuluşunu kazlara borçlu olmanın utana, içi, utana içinde göçüp gitmiş. Utancı içinde göçüp gitmiş. Kardaca Augustinus, Aziz Aurelius, Augustinus, Fransızcası Saint Agustin. Latin kilise babalarının en tanınmışı 354 ve 430 yıllarında yaşamış. Babası Patrikus, putperest anası Monika Hristiyan'dı. Manhaist, yeni eflatuncu nihayet Hristiyan. Thomas Skolastiğine kadar bütün batı ilahiyatına Agustinus'un bilgi ve aşk, hafıza ve varlık, bilgelik gibi bütün temaları hakimdir. Luther'in günahkar insan hakkındaki kötümsel görüşünün kabağı Agustinus'tur. Hristiyan egzistansiyalizminin bazı görüşlerinde Agustinusculuğun izlerine rastlanır. Başlıca eserleri, mektuplar, itiraflar, tanrı ülkesi. Kazai Magister, yargı gücü, selahiyeti. Koçibey Görücefi Mustafa, yazar ve devlet adamı 17. asırda yaşamış, hayatı hakkında pek az şey bildiğimiz bu tok sözlü müsahip, ebediyeti iki risale ile fethetti. 1631'de 4. Murat'a sunulan 1. risale, Devleti i ıslahı için kaleme alınan ila, lahiyah, lahiyaları yani arz tezkeresini ihtiva eder. Bu lahiyalarda devletin gerileme sebepleri ağlara ve rakamlara dayanılarak anlatılır. Kurtuluş Kanunu kad Kadime Dönmek 1640'ta Sultan İbrahim'e sunulan Risale Daha az ehemmiyetlidir. Risalelerin latin harfleriyle iki baskısı vardır. Birinci baskı daha itinalı, daha sadık, daha ilmi olup Ali Kemali Aksüt'ün oldukça etraflı bir takdim yazısıyla yayımlanmıştır. İstanbul ikinci baskı, alel acele Türk, Türkçeleştirilmiş bir metni ve zuhuri danışman tarafından Ali Kemali'nin giriş yazısı alt üst edilerek çırpıştırılan bir mukaddime-i havidir. Kostler, 1905-1983 yılları arasında yaşamıştır. İngilizce yazar, Macar muharreri, Nivs Free Preston sonra Nivs, Kronid İspanya'nın muhabiri, muhabirliği, eserleri Spanish İspanyıştır. Bu ülke Cemil Meriç 17. bölüm. Konfüçyüs Milattan önce 551 470 Çin'in en ünlü kişisi, hoca, filozof ve politika nazariyecisi. Fikirleri Doğu Asya ve medeniyetini derinden derine etkilemiş bir insan. La Senair 1800-1836 yılları arasında yaşamış. Ünlü katil, derbeder bir hayat bir liseden ötekine kovularak tamamlanmış öğrenimini 25 yaşında Paris aşırı bir devdi edebiyat sevgisi kalemiyle yaşamak istemiş matbuattan yüz bulamamış askeri almışlar kaçmış ver Paris önce kumarla yaşamış sonra kalpazanlıkla sonra savaş açmış topluma hırsızlık hapishane hürriyete kavuşunca yeniden hırsızlık Altaroş isimli bir gazeteciyle tanışmış La Senaire In zindanı boylayınca herif Lesenayr'ın binmiş. Lesenayr şu şiiri ben bir hırsızım namussuzum düpedüz bir hay haytayım doğru ama metelim yoktu çalarken aç köpek fırın deler demişler ama siz beynimi çalıyorsunuz ne kadar beyinsizmişsiniz meğer. Sonra soygunlar nihayet cinayet üstüne cinayet kellesi kesilmeden önce hatıralardım. Hatıralarını kaleme almış. La Harp 1739-1803 Fransız şair ve tenkitçisi. Edebiyatla ilgili derslerini liseyi of course, the literat literature, Annie Et modern lise veya eski ve yeni edebiyat dersleri 1799 tarihinde yayınlanmıştır. Adlı eserde topladığı edebiyat tarihini bütünü içinde ele alan ilk kitap. Tiyatroları bazen alkışlanmış, çok defa ıslıklanmış düşmanlarından bir şair şöyle der. La harpeyi yılana benzeten aldanır, yılan ıslık çalar, la harp ıslıklanır. Ossip Lorinen 1915'te Revue Psikoloji'de yayımlanan incelemesi Okuma Hastalığı Lamennais. 1782-1854 yılları arasında yaşamış Lamennais Fransız yazarı ve düşünürüdür. Lanzo del Vasto çağdaş fikir adamı. Kendisi bir İtalyan asilzadesidir. Fransa'da yaşar. Romancı, şair, ressam, tiyatro yazarı. Tarikat kurucusu Gandhi'ye aşıktır. Hristiyanlığın ilk devirlerine altın çağına dönmek ister. La yetebeddel, değişmez. Lejean, honur. Bonaparte tarafından ihtiyaç edilen 19 Mayıs 1802'de Fransız askeri ve sivil madalyası. Meydan Norüs bilgisi. Le Play, 1806-1882 yılları arasında yaşamış Fransız mühendisi ve iktisatçısı. Samimi bir katolik. Tasarladığı peder şahi dünya düzeninde çeşitli hücrelerin ahire düzeni gibi işlemelerini ve istihsal bolluğundan çok huzura yönelmelerini ister. Bizde ilk hayranı Ali Suavi'dir Hazretin. Sonra Prens Sabahattin'in akıl hocası olur. Lesage. 1668-1747 yılları arasında yaşamıştır. Fransız romancısı ve dram yazarıdır. Topal şeytanla Gilles Blas en tanınmış ilk romanıdır. Tiyatrolarının en güzeli Turcaret. Les Loint Psikologiste de, de Evolution des Popes, Tekamüle Ak Akvam'ın Psikolojik Kanunları, Lebo'nun eseri. Logos Spermatis, sperma Spermasöz. Kayser, Kayserlinge göre gerçek söz spermadır. gebe bırakır ruhları. Machiavelli, Machval 400-1469-1527 yılları arasında yaşamıştır. Machval bu cesur fikir adamına göre politikayla ahlak birbirinden ayrılmalıdır. İyi ahlak fertler için fazilettir, topluluklar için değil. Gaye vasıtaları meşru kılar. Fikri siyasi felsefenin temelidir ama bu cümle kendisinin değil. Cizvit tarikatının kurucusu Lignais'te loyal, loyalanındır. Madame Bovary Flaubert'in romanı Emma'nın müphem ve çılgın ümitlerini, acı hayal kırıklıklarını, arayışlarını, minnacık sevinçlerini, sonsuz acılarını dramlaştırır. Flaubert, Madame Bovary benim dermiş. Başka nasıl olabilirdi ki? Her sanatçı eserini kendi tecrübeleri ve rüyalarıyla örer. Maddecilik Her türlü varlığın maddeye dayandığını ileri süren felsefe sistemi. Ruhun, öteki dünyanın ve tanrının varlığını kabul etmez. Meister Joseph de Meister 1753-1821 yılları arasında yaşamıştır. Zira Fransız siyaset adamıdır. Yazar ve filozoftur. Katolik ve muhafazakar Bonalt ile Fransız ihtilalinin 18. yüzyıl düşüncesinin en ateşli düşmanıdır. Manu, Hint inançlarına göre tufandan kurtulan tek insandır. Dağ tek başına tırmanır ve orada yeniden üretir soyumuzu. Marshall Planı Avrupa'ya iktisadi yardım yapmak için düzenlenen ve General Marshall tarafından ortaya atılan program. Maurice Charles 1868-1952 yılları arasında yaşamıştır. Fransız yazardır. Demokratik fikirlere karşı ve kral taraftarıydı. Bu yüzden şiddetli polemiklere girdi. 1908'den itibaren Léon Daudet ile günlük Washington Francese yönetti. 1935'te faşist İtalya'yı savunmak için parlamento üyelerine mektuplar yazdı. Onları ölümle tehdit etti. Bir yıla yakın hapsedildi. Haziran 1940'tan sonra Alman işgali süresince serbest bölgede Vihi Hürk hükümetinin ateşli bir savuncusu oldu. Ve 1944'te tutuklandı düşmanla işbirliği suçundan 1945'te müebbet sürgün ve kamu haklarından mahrumiyet cezalarına çarptırıldı. Mecmuai Fünun tam bir mekteptir ve bizde büyük Fransız ansiklopedisinin 18. asırdaki rolünü oynar. Sadece muhtelif bilgiler değil onların muhasılası olan muhasır ve müsbet görüş ve ayrıca ilim ve felsefe dili onun vasıtasıyla münakaşa sahasına girer. Bu mecmua belki de o zamanların en faydalı teşebbüsüydü. Avrupa'da tahsil etmiş yahut İstanbul'da Fransızca öğrenmiş mevki sahibi gençleri toplayan bir mecmua. Tasvirden hiç de aşağı kalmaz. İkinci sayısında Ali Paşa'nın Şinasi'yi az çok hatırlatan bir üslupla bir takrizi vardır. Paşa bu yazısında medeniyeti cemiyeyi, cemiyeti, beşeriyeyi tertip eden Efrân'ın her yüzden masarı emniyeti kamile ve mütenai, mütenaimi nimeti asayiş ve refah olması demektir. İmdi daire emniyet ve refah bir hali vasatta kalmayıp bir tedriş tevessü etmek ister ve bu tevessüye terakki itlak olunur diyerek mecmuanın kuruluş gayesini över. Münif Paşa'nın büyük yol açıcı rolü bu mecmua ile biter. Paşa mecmuayı finunu 1882'de tekrar çıkarmaya teşebbüs ederse de ilk nüshasına koyduğu bir yıldız böceği fıkrası o zaman artık, artık tamamıyla yıldıza çekilmiş olan Abdülhamid'i kuşkulandırdığı için mecmua kapatılır ve nüshaları toplanır. 19. asır Türk Edebiyatı tarihi Ahmet Hamdi Tampınar. Sayfa 154 Medar Ormanları, Trapik Ormanları manasında Mekanist Maddecilik 18. asırda çeşitli ilimlerin buluşlarından faydalanan mekanik mekanist maddecilik Diderot, Holbach, Helvetius, Cabanis gibi yazarlar tarafından ideolojik mücadelede silah olarak kullanıldı. Bu düşünürlerin fikirleri 19. asırda Fourier, Oven, Kabet gibi içtimai ıslahatçılar tarafından ele alındı. 19. asırda Wacht, Büchner ve Molek, Moleys, Hoth gibi Alman filozofları kuvvet dinamizm kavramını ekleyerek mekanist maddeciyle vuzuh kazandırmak isterler. Mesih İsa peygamberi verilen adlardan biri, daha çok Yahudiler arasında yaygın bir inanca göre Mesih günü gelince gökten inecek, yıkılan Yahudi devletinin kutsal birliğini yeniden kuracak, ezilen Yahudi milletini kurtaracaktır. Mesih, Tanrı gücü taşıyan, Tanrı'nın yeryüzünde bütün alemlerde temsilcisi olan bir yüce varlıktır. Ölmemiştir, göklerde Yahudi milletine vaat edilen kurtuluş gününü beklemektedir. Maternih 1773-1859 yılları arasında yaşamıştır. Avusturya devlet adamıdır. Avusturya'yı Avrupa'yı politikasının başına geçirdi. Avrupa politikasının başına geçirdi. Geniş bilgisi, emsalsiz tecrübesi, muhafazakar umdeleri ve aşklarıyla meşhur. Tanzimatını fikri temelleri uzun zaman Viyana'da elçi olarak bulunan Sadık Rıfat Paşa tarafından atılmış. Paşa, Metemik'in yakın dostuydu. Bu itibarla Gülhane Hattı Hümayununda prensin de büyük tesiri olduğu iddia edilir. Bu mektubu Egel Hartı La Türki Etle tanz Tanzimat adlı kitabından çevirdik. Mezdek Mazdak Cevdet Paşa batıdaki bütün izimlerini bilhassa sosyalizm, nihilizm vesaire kaynağını doğuda bulur. Haç, Haçlı seferlerinde İslam ülkesine yayılan Avrupalılar oradaki bat, batı mezheplerini benimsemiş ve vatanlarına döndükleri zaman bu gibi düşüncelerin gelişmesine uygun ve bir zemin bulduklarından çeşitli izimler mantar gibi fışkırmıştır top, topraktan. batını mezheplerse mezlekçiliğin kılık değiştirmiş biçimleri yahut ürünleridir Paşa'ya göre. Bu iddiaların isabet derecesini okuyucunun anlayışını terk ederek mezdeki tanıtmaya çalışalım. İslam antiklopedisine göre mezdekçilik diye anılan dini akide mezdekten iki asır önce doğmuş kurucusu Hurrakanoğlu Zara duştu. Ama bu akideyi yayan hükümdar Kabaz zamanında yaşayan mezdek. Önceleri Kabaz'da mezdekte şaketleri arasındadır. Mezdek ailene uygulamak için hükümler istihar eder ama sonra Mezdek'le ona katılanların büyük bir kısmını öldürtür. Bu akidenin en çok bilinen hususiyeti insanlar arasındaki bütün kıskançlık ve anlaşmazlık sebeplerini ortadan kaldırmak ve böylece mülkte ve kadınlarda iştiraki kabul ederek dini saf bir hale getirmekten ibaretti. Mişırıt 1789-1874 yılları arasında yaşamıştır. Fransız yazarı ve tarihçisidir. Rivayete göre genç Michelot ile arkadaşı Konet, devrin büyük üstadı Victor Cousin'i ziyarete giderler. Cousin, Michelot'a İtalyanca öğrenmesini ve Vico üzerinde çalışmasını tavsiye eder. Connet'e de Herder'i incelemesini söyler. Filhakika Michelot, "Shins Nova" Fransızcaya çevirerek Vico'yu çağdaşlarına tanıtır. Cunit de ilerlerin tarih felsefesini inceleyiniz. Milton John 1608-1674 İngiliz şairi tarihçisi, bilgini ve devlet adamıdır. Ailesi papaz olmasını istiyordu. Milton şairliği tercih etti. Çağında öğrenilmesi mümkün olan bütün ilimleri kucaklayan geniş bir kültür. Üniversiteyi bitirdikten sonra tatlı şiirler yazdı. İki yıl seyahat etti. İtalya, İtalya'da Galileo, Galileo ile tanıştı. Ülkesinde karışıklık çıktığına doyunca İngiltere'ye döndü. Sarayla Püritenler arasında savaşta halkın yanında yer aldı. Hayatını şiire adayan o coşkun zeka, 20 yıl ilham perilerinden uzak yaşayacak, kalemini bir davanın emrine verecektir. Crow Cromwell'in katibi olarak çalıştı yıllarca. İngiltere'nin o büyük devlet adamı, çağının en büyük şairini anlamayacak kadar nasipsizdi. Milton hakkındaki şu hükmü, Bizim katip garip bir adam, İlmine fazlana diyecek yok ama çocukça şiirler karalıyor." Coşkun zekasını hürriyet ve insanlık uğrunda harcayan o yaman mücahit sonunda gözlerini kaybetti. Hamur ve Ebul Ala gibi. Kaybolan cennet başlıca eser şaheseridir. Mistizm, mücahede ve muhakemeden çok duygu ve sezgiye dayanan akide. Mistizm, Montesco, 1689-1755 yılları arasında yaşamıştır. Başlıca eserleri, kanunların ruhu, ayan mektupları, fazla şişirilmiş bir şöhret. İlhamr, bir İbni Haldunay İslam'ın Montesco'su diyor. İltifat değil, iftira. Mukaddime İbni Haldun'un Büyük Emsalsiz Eseri Namık Kemal 1840-1888 yılları arasında yaşamıştır. Gür sesli ve geniş kanatlı bir nesir, bir hatip nesri. Bir, bu coşkun şairin ne kadar hayalperest olduğunu anlamak için Cunning hakkındaki hükmünü hatırlatmak yeter. Kemal Londra'da iken İngiliz devlet adamlarının toplandığı bir kulübe götürülür. Cunning ile birkaç dakikalık bir konuşma 27 yaşındaki Kemal'de şöyle bir kanaat yaratır. Ne kadar budala adam? Tanzimatın çok pahalıya mal olan bu çocukça saffetini Cevdet Paşa'da bile görüyoruz. Tarihçiye göre Avrupa tarafından aldatılı aldatıla aldatmayı öğrenmişiz. Şimdi biz aldatıyormuşuz Avrupa'yı. Narsizm. Kişinin kendi kendine hayran olması. Hastanın kendine karşı tutkunluk duymasıyla beliren cinsiyi sapıklık. Nas. Dogma. Nehru. 1889-1964 yılları arasında yaşamış bağımsız Hindistan'ın ilk başvekilidir. Nemesis, intikam tanrıçası, ölçüyü aşan yani başkalarından ayrılan her insan bu şirret tanrıçanın gazabına uğrar. Sonra Nemesis adaletin temsilcisi olur. Nahvet veya serveti felaketle cezalandıran garip bir adalet. Adalet. Neşideler Neşidesi Cihan edebiyatının en güzel aşk şiirlerinden biri Süleyman Peygamber'e atfedilir. Ernest Renan'a göre zamanla tertibi bozulan dramatik bir şiirmiş Neşideler Neşidesi. Üstad bunu yeni baştan çevirerek eski haline yani ilk dramatik hale irca etmek ister de ve eder de. Neyzen Tevfik 1878-1953 yılları arasında yaşamıştır. Koca neyzeni tanımayan var mı? Alaycı, öfkeli, sarhoş ve bilge. Süruri, eşref ve fikret karması. Nihilist. Sosyal gelenek ve görüneklere karşı tenkitçi bir tavır takınan kişi. Rusya'da 11. Aleksandr devrinin ikinci yarısında gelişen ihtilalci hareket. Nihilistik hareketi. Aşırı ve sert fertciyetçilik. Bir siyasi parti değil de bir zihniyet meselesi olan nihilizm. Chernyi Chevskinin ne yapmalı sorusunu kendi kendilerine soranların umutsuzluğudur. Birinci Nikolay'ın hükümdarlık devri sonunda romantik idealizminden çok uzak olan bu zihniyet, Alexander reformları devrinde meydana getirilmiş ama bu reformlara karşı girişilen hareketler yüzünden lüzumsuz olduklarını duyan kadroların hekim, avukat Ekonomisi, tarım ekonomisi teknisyenleri ve benzeri özellikle 2. Alexander'ın sosyal ilerleme siyasetinden yararlanmak umuduyla üniversiteye giren ve hayatta kendilerine eli boş ve amaçsız bulan yoksul sınıflardan gelme genç aydınların zihniyetiydi. Bu yüzden intiharlar ve başarısız komplüler birbirini kuvalıyordu. İlk nihilistler her şeyin sebebi ilmi olarak incelenmedikçe içtimai terakkinin gerçekleşemeyeceğine inanıyorlardı. Nihilistler hiçbir nazari izahı ve peşin hükmü kabul etmiyor. İlahiyat, estetik vesaire alanlarda kendilerine aşılanmış fikirleri bir kenara atarak dünyalarını yeni temeller ve daha çok tabiat ilimlerinin üstüne kurmak istiyorlardı. Kötülüğün kaçınılmaz bir şey olduğunu inkar ediyorlar ve ilmi zihniyetle kurulacak bir toplumun halk kitlelerine mutluluk sağlayacağını düşünüyorlardı. Nihilizm 1870'ten sonra Çerçiğni Çevski'nin etkisinde gelişti. Nihilistler maddeciydiler ama olayların ilmi izahından çok pratik eylemle, iktisadi meseleler ve Rusya'da kapitalizmin gelişmesiyle ilgileniyorlardı. Ne var ki gerek hükümet makamlarının kovuşturması gerek tahrikçilerin etkisiyle nihilistlerden bazıları anarşistlerin çıkardıkları olaylara ve suikastlara katıldılar. Oysa bu davranış nihilistlerin temel programında yoktu. Böylece nihilistlerle Neçayev gibi kişiler arasında bir bağlantı kuruldu. Neçayev Bakunin'den de ileri giderek genç nesillere şöyle sesleniyordu. Tam yolla çamura daim ne kadar mümkünse o kadar yakıp yıkın. Nihilist ve anarşist hareketlerin birbirine karışması Çarlık hükümetinin baskısıyla daha da arttı. Gerçekten de muhaliflerle üniversitelerin peşine düşen hükümet bunların kaçmalarına ve aralarındaki görüş ayrılıklarını hesaba katmadan yabancı ülkelerde birleşmesine sebep oldu. Nomokrasi, kanunun saltanatı, kanunun hakimiyeti. Nordau Max 1849-1923 yılları arasında yaşamıştır. Macar yazarıdır, ruh doktorudur ve edebiyatçıdır. 1895'ten itibaren Siyonist hareketin önderliğini yapar. 19. asrın sonlarında başlayan ve Avrupa edebiyatlarını debedbinlikle damgalayan Ruh ve Zevk Buhranını Teddi adlı eserinde uzun uzadıya inceler. Çağımızın büyük ıstırabı itibari bir takım yalanlara dayanmasından ileri gelmektedir. Nordo'ya göre Keskin ve insafsız bir zeka olan Nordo, asrın başlarında Baha Tevfik gibi bazı Türk aydınlarına ilham kaynağı olmuştur. Numa Pompilius önce 715-672 yıllarında yaşamıştır. Roma'nın ikinci efsanevi kralıdır. Bir mağarada su perisi Ecerya'dan öğütler aldığını ileri süren bu garip hükümler Roma'nın ilk kanun vağazıdır. Vazı Orientalizm. Batı'nın doğu ile ilgili araştırmaları şarkiyat. Ama batı'nın sömürgeciliğin keşif kolu. Osmanlı Bankası, Bankası İngiliz-Fransız ortak grubu tarafından Türkiye'de kurulan yabancı sermayeli banka. 1863'te Banka Osmani Şahane adıyla kuruldu. Türkiye dışındaki adı Banke Ottomani Mane'dir. Türkiye'nin en eski bankasıdır. Osyan, İskoçyalı efsanevi kahraman ve şair. 3. yüzyılda. Yaşamıştır. Demek istiyoruz ki Masat'ın ilham Perisi Yunanlı olmaktan çok İskoçyalıdır. O tarihlerde şair Mac, Mac, Mapperson, Mapperson Osyan'ı geniş bir okuyucu kitlesine sevdirmiştir. Gerçi bu Osyan İskoçya'nın efsanevi şans şairinden çok Mapperson'ın kendisiydi ama sahice Osyan tanınmıyor henüz. Osip Lorry 19. asrın sonlarında 20.'nin başlarında yaşayan Rus asıllı Fransız yazar. Sahası daha çok marazi ruhiyat. Başcı eserleri Verbomanie, Düşük Çenelilik, Yazı Yazma Hastalığı, bizdeki kalemşorların iç dünyasında aydınlatan tatlı bir kitaptır. Revi Psikoloji'de de birçok makaleleri vardır. Ödip Kompleksi. Erkek çocuğun babasına karşı beslediği düşmanlık, annesine karşı duyduğu sevgi. Penelope kitap şöyle diyor. 20, 20 yıl boyunca uzaklarda olan kocasına bağlı kaldı ve sarayına zorla yerleşen bütün taliplerinin tekliflerini geri çevirdi. Onlara örmekte olduğu büyük bir tülü bitirmeden evlenmeyeceğini tülü bitirmeden evlenmeyeceğini söylüyordu. Gündüz dokuduğu tülü geceleyin söker, böylece tül hiçbir zaman tamamlanamazdı. Daha sonraki efsanelere göre ise Penelope bütün taliplerine teslim olmuş ve Ülis döndüğü zaman onu kovmuştur. Hatta tanrı panı doğurduğu söylenir. Ilome Rosa göre faziletli zevce. Yunanlı bu fındıkçı dilberi bu bir iffet melikesi olarak göklere çıkarır. Oysa bazı yazarlara göre taliplerle evlenmeyişi kendisini tek insana bağlamamak içindir. Güzel Penelope, yavukluların hepsi ile gönül eğlemek ister. Bu belalı aşıklar, kocasının keçilerini kestirip bir güzel atıştırır. Mahzendeki şarapları gövdeye göçürürken, Dilber, Penelope aralarında dolaşıp çeşitli cilvelerle arzularını tutuşturur. Oğlunu da fazla rahatsız edilmemek için 20 yıldır haber alamadığı kocasını aramaya yollar. Belalıları oyalamak için karşılarına geçip binbir iş ve içinde örer gibi yaptığı meşhur tuval kayınpederinin kefenidir. Bir türlü bitmez. Çünkü kitabın dediği gibi gündüz ördüğünü gece söker. Pausanyasa göre evi meyhaneye çeviren Penelope'un kendisiymiş. Belalıları o toplamış kocasının ülkesine. Ulys dönünce hayasız zevcesini hakaretle kovmuş. Ovidius göre, şair Ovidius'a göre babasının keçilerini otlatırken Tanrı Merkür tarafından ifal edilmiş teke kılığına girmiş Merkür ve Penelope Pan'ı doğurmuş. Başka bir anneanneye göre Pan bütün taliplerin ortak çocuğu. Bunun için Pan denmiş adına ama Pan'ın annesi Penelope periydi. İthak kraliçesi Penelope ise Beni Adem'dir diyenler de vardır. Promete, gökten ateşi çaldığı için tanrıların gazabına uğrayan tanrı. Kafkas dağının tepesine zincirlenir. Bir kartal gündüzleri ciğerlerini kemirir. Herakles kartalı öldürerek işkenceye son verir. Promete, tanrılara isteyen eden bir kahraman olarak işlenir romantizmde. Shegel'in Brayne'in Şelenin, Prometheus isimli şiirleri insanlığa medeniyeti getiren büyük kılavuzu yüceltir. Marala, Proton'un en çok sevdikleri kahraman. Proton, 1809-1865 yılları arasında yaşamıştır. Anarşizmin babası sosyalisttir. Büyük bir yazar, dürüst bir secciğe, yiğit bir fikir adamı. Anarşizm, Prothon sosyalizminin amacıdır. Yani insanlık belli bir inkişaf merhalesine ulaşınca devlete ihtiyaç kalmayacaktır. Prost 1871-1922 yılları arasında yaşamıştır. Romania, Romanya iç dünyanın, kapı, romana iç dünyasının kapılarını açan Fransız yazardır. Üslubunu Raskin tercümeleriyle olgunlaştırmıştır. 19. asır romanı için Balzac neyse, 20. asır romanı için de Prost odur. Publius Syrus Latin komedi şairidir. İsa'dan önce 1. yüzyılda yaşamıştır. Kunit Quinit 1803-1875 yılları arasında yaşamıştır. Fransız tarihçisi ve siyaset adamıdır. Eserleri 30 cilt tutar. Aşağı yukarı Michelet ile aynı konuları işlerler. Michelet insanlığın incelinde dünyanın büyük dinlerini inceler. Kunit Künet dinin seceresinde ikisi de Hint düşüncesine aşıktır. Cizvit düşmanıdır ikisi de. 19. asrın Fransasına şeref veren geniş düşünceli, hür endiş şair ruhlu iki düşünce adamı. Ramayana Hint'in iki büyük destanından biridir. Rasyonalizm akılcılıktır. Renan Fransız yazardır. 1823-1892 tarihleri arasında yaşamıştır Renan. Reşit Paşa. 1800 ve 1858 tarihleri arasında yaşamıştır. İsmi etrafında zıt hükümlerin mihraklaştığı bu zat kimine göre bir kurtarıcı, kimine göre bir haindir. Revu des dox mondes. 1 Ağustos 1828'de Mauroy Segur tarafından kurulan süreli yayın organıdır. 1830'da Journal des Vabisques ile birleşti. 1831'de François Blouz derginin idareciliğini üzerine aldı. Luniès, Balzac, Vigny, Sainte-Beuve vesaire bu dergide yazdılar. İki ayda bir çıkan dergide edebiyat ağır basıyordu. Ama 1812'den itibaren siyasete, iktisada, güzel sanatlara vesaireye yer verilmeye başlandı. 19. asır sonunda Brunetière'nin etkisiyle Katolik taraftan bir yayın organı oldu dergi. İkinci Dünya Savaşı'na kadar çeşitli temay temayüllere Mâkes olan Ravoudes-Deux-Mondes daima aydın Fransız burjuvasinin fikirlerine tercüman olmuştur. Bugün de küçük bir isim değişikliği ile hayatını sürdürmektedir. Rıza Tevfik 1869-1949 yılları arasında yaşamıştır. Nesri yavan ve derbeder, kamusu felsefe. Hamitname felsefe derslerindeki üslup, laubali ve şiiniyetten mahrumdur. Rişiler, Eski Hint Bilgeleri Romain Rolland, 1860-1949 yılları arasında yaşamıştır. Büyük bir kalp ve usta bir kalem. Yazara Hint'i sevdiren, o geniş ve cihan şu oldu yazara ve çağının Fransasına roman. Fazla bilgi için bakınız Cemil Meriç 40 ambar. Rubu meskun dünyanın kara olan dörtte bir kısmı. Raskin. 1819-1900 Yıllara arasında yaşayan İngiltere'nin en büyük sanat tenkitçisidir. En geniş ufuklu sosyoloğudur. İnanmış ve kilise dışı bir sosyalisttir. Bir parça tayne, bir parça Tolstoy, bir parça Karile. Seyit Marcus de 1740 1814 yılları arasında yaşamıştır. Sadizmin isminin babasıdır. Sadizm isminin babasıdır. Şımarık, küstah, edepsiz, Evlenir, baldızına balta olur. Sokak sürtükleriyle hayasız maceraların kahramalı. Hapse tıkılır, kaçar. Yine rezaletler icat eder. 1775'te baldızıyla İtalya'ya gider. Dönüşte hapsedilir. Bir yolunu bulup hapishaneden tüyer. Yeniden kaçar, yeniden enselenir. Nihayet şarenton tımarhanesine tıkılır. 1789 yılında. Bir yıl sonra tahliye edilir. Piyaslar yazar, ihtilale katılır. Sonra sefalete düşer ve bir aktristle yaşar. Ama bu durgun devir çabuk sona erer. Justin Roman'ını kaleme aldı diye tevkif edilir. Hapishaneden hapishaneye yollanır. Nihayet tekrar tımarhaneyi boylar ve 1914'te şarıntında ölür. Eserlerinin çoğunu hapishanelerde yazmıştır. Ömrünün 27 yılından fazlasını yaşadığı hapishanelerde. Bu ülke Cemil Meriç 18. bölüm Sadi 1213 1292 yılları arasında yaşamıştır. Akif Şirazlı şair için haklı olarak Sadi'yi o bizim şarkımızın ruhu kemalidir der. Asırlarca medreselerde okutulan, mısraları hafızaları süsleyen hakim, şiir ve hikayelerinde sınırsız bir insan sevgisi, özlü bir insan saygısı da dile getirilir. Başlıca eserleri Gülistan, Bostan Sadullah Paşa 1839-1891 Devlet adamı ve edebiyatçı, hürriyete aşıktı. Hangi hürriyete? Batının maddi ihtişamını bu sihirli lafzın yarattığını sanıyordu. Bir nevi rüyada taş çuktu bu. Kader ona garip bir oyun oynadı. Ömrünün en güzel, en verimli yıllarını gurbette yaşadı. Ve vatan hasretiyle çırpınarak son verdi hayatına. Sağ ve sol. hiç meçhule açılan bir kapıydı. Meçhule yani insana. Dört yıl Ganj kıyılarında vecitle dolaştım, sağ dediler. Oysa Hindi bana tanıtan ve sevdiren Romain Ralland olmuştu, bana ve Fransa'ya. Saint Simon'la uğraştım iki yıl, çağımız onunla başlıyordu, sol dediler. Hint'i yazarken tek amacım vardı, Asya'nın büyüklüğünü haykırmak. Yani bir vehmi devirmek, bir iftirayı yok etmek. Saint Simon'u putları yıkmak için kaleme almıştım. Her iki kitap da peşin hükümlerin rahatını kaçırdı. Ne solun hoşuna gittiler ne sağın. Anladım ki bu iki kelime aynı anlayışsızlığın, aynı kinlerin, aynı cehaletin ifadesidir. Çamur ama batıdan ithal edilmiş Lucretius'u hatırlıyorum. Büyük şair 2000 yıl önce görmüş hakikati. Ve demiş ki eğer pek yakınlarımdaysan birbirleriyle çeliştiklerini görünsün. Bakarsın kime şu partiden kime bu partiden ama hele biraz uzaklaş bir tepeye çık tozu dumana katan bu süvarilerin topu birden sana bir tek toz bulutu aynı toz bulutu halinde ayan olacaktır. Bu iki kelimenin topografyadan politikaya sıçrayışları Fransız ihtilali ile yaşıt eski parlamentolar böyle bir kutuplaşmadan habersizdiler. 1789'da kurucu meclisteki kralcılar Kemali Tantana ile zat Şahane'nin sağına oturup kurulmuşlar. Teşrihi mecliste de yerlerini değiştirmemişler. Sonraları konvansiyonda mutediller başkanın sağını seçmiş hep. Karşı cephele, cephedekilere de sol tarafı kalmış başkanın. Onlar da orada kümelenmişler. O çağlarda yaşayan ilerici bir yazar öbür dünyalıkinin. Tam tersi eriyor. İyiler solda, kötüler sağda. Bir tarafsız sağları da solları da iğleniyor Kutsal mecliste bütün işler aksıyor. Sebebi meydanda. Sağ cenah her zaman solak. Sol cenah hiçbir zaman sağ değil. Sağla sol, batıyla doğu gibi kaypak iki kavram. Sağda solda tecanüsten mahrum. Bugün sağı temsil edenler dün solu temsil ediyordu. Ramon'da göre soldaki çeşitli temayülleri birkaç başlık altında toplamak mümkün. Önce ihtilal aleyhtarı bir sağın karşısında Fransız ihtilalinin mirasını ve 89'un prensiplerini benimseyen liberal bir sol. Liberaller 1830'dan itibaren Or Orle Orleancılarla birlikte sağa geçerler. İkinci sol demokratik ve layık radikalizm. Genel oydan yanadır ve onun bütün siyasi sonuçlarını benimser. 1848'de bir an için muzafferdir. Cumhuriyeti kurar. 1900 ile 1940 arasında iş başındadır. Üçüncü sol başta Marksizm olmak üzere sosyalist mektepler. Sosyalizmin kazandığı her zafer radikalizme biraz daha sağa iter. Dördüncü sol komünizm. Fransız sağlığında üç kaynağı var. 1. Restorasyon devrinin ultranları. 2. Orleancılık. 3. Çeşitli mirasları kaynaştıran nasyonalizm. Nasyonalizm 19. asır sonlarında bulanjizmle beraber sağa geçer. Sağ partiler hüviyetlerini açıkça söylemediklerinden ne olduklarını tespit et, etmek güç. Sol Fransa için büyülü bir kelimedir. Hakikatte hiçbir ileri fikirle ilgisi olmayan partiler dahi sahneye solun bayrağı altında çıkarlar. Solla sağ dünya politik edebiyatına Fransa'nın armağanı. Her ülke bu iki kelimeyi kendi heyecanları, kendi ihtirasları, kendi tercihleriyle damgalamıştır. Sahyun nebileri. İsrail peygamberleridir. Üslupları haşin ve serttir. Korkunç kehanetlerde bulunurlar. Said Paşa. 1839- 1914 yılları arasında yaşamıştır. 9 kere sadrazam olmuş. İlk sadareti ise 1879'dadır. i̇dare Maslahatçı, Batı hayranı bir zattır. Halk arasında Şapur Çelebi diye anılır. Efendisi Abdülhamit Han'ın felaketini hazırlayanlardan biridir. Küçük Said Paşa gerçekten de küçük bir adamdır. Said Bartolomey Katliamı 24 Ağustos 1572'de Paris'te Kral 9. Charles'ın emriyle Protestanların topluca katliamına verilen isim. Salname yıllık manasındadır. Samet Aoğlu 1909-1982 yılları arasında yaşayan yazar ve politikacıdır. Ahmet Aoğlu'nun oğludur. Şamilî Fırat Rıfat 1874-1932 yıllarında yaşamıştır. Varidir, müsteşardır, şairdir. Milletvekilidir, Türk Dil Kurumu başkanıdır. Samsun, Zehudilerin yalancı peygamberlerindendir. Gönlünü Dalila adlı bir fahişeye kaptırır. Düşmanları fahişeyi kandırırlar. Kadın Samsun'un sağlar sağlarını keser. Oysa Hazret'in bütün gücü saçlarını, saçlarını keser. Oysa Hazret'in bütün gücü saçlarındadır. San Casiano, Mahvel, Mahvel'in sürgün yeridir. Shenzanova, yeni ilim. Filozof, Viko'nun tarihi felsefezi ile ilgili kitabını verdiği isimdir. Scott Walter, 1771-1832 tarihleri arasında yaşayan tarihi bir romancı yaratıcısıdır. Ülkemizde pek az tanıdan bu büyük İskoç yazarı Talizmin adlı romanında aslan yürekli Richard'la Selahaddin Eyyubi karşılaşmalarını Robert of Paris'te biraz Bizans devri İstanbul'unu tasvir eder. Birinci roman galiba Arapçadan Türkçe'ye çevrilmiştir. Selahaddin Eyyubi Seyfi Sarimi İlahi Cürci Zeydan Üstadın Mısırlı şakitlerindendir. Bizde tarihi roman deyince Alexander Dumas gelir akla. Dumas, Scott'ın yanında çok ve çabuk yazan kabiliyetli bir halk hikayecisidir. Bir İngiliz edebiyatçı tarihçisi Scott için şöyle yazmış. Şiirleriyle romantizmin ilk neslinden, romanlarıyla ikinci, kafaca hep birinci nesil. 1815'lilerin siyasi ve entelektüel dönemicini yaşamamış gibi. Kişeliği kıvamını bulmuş bir kere. Artık değişmeyecek, sere serpe boyatacak, gelişecek. O dönemin şiiri sayısız kabiliyetler yetiştirmiş. Hepsi de birbirinden parlak, birbirinden şair, yıldız. Ama Scott'ın romandaki saltanatı rakipsiz. 20 yıla yakın bir zaman bütün yazılanları gölgede bırakmış Scott'ın eseri. Bugün de aşağı yukarı aynı tazelik, aynı büyü. Edebiyat tarihinde benzeri olmayan bu imtiyaz... Bu malalar birbirini kovalamış. Zevkler değişmiş. Skat hala aynı skat. Aydınlar eleştiriciler onu göklere çıkarmış yere batırmış. O her zaman halkın sevgilisi kalmış. Bütünüyle edebiyat hazinesine girmiş bir kere. Milli mirasın bir parçası olmuş. Peki ama yıllar hiç mi aşındırmamış üstadı? Aşındırmış elbet. Binanın her yanı aynı nitelikte, aynı dayanıklılıkta değil. Skat'ta eksik, ol, eksik olan itina, itinansız kemal olabilir mi? Evet, bu yazılar kaynaktan fışkırıyor. Gür bir ilham çocuğu ve temelde bir ömrü dolduran bir tefekkür çabası, özümleyici bir hafıza. Geniş bir hayalin aralıksız kanat çırpışları. İskoçyalı çok iyi biliyordu Skat'ı. Belgelerden taramıştı maziyi, tarihten, efsanelerden taramıştı. Olay olayların geçtiği bölgeleri adım adım dolaşmış, maziyi yeniden yaşamıştı, coğrafyada ve yaşatmıştı. Törelerde, geleneklerde, dilde için için yaşayan maziyi. Bir kelime ile bir kamin bugününü yapan değişmez başkalığa somut bir gerçeklik kazandırmıştı. Yıllarca sürmüştü bu şuuralta hazırlanış. Öyle ki şair hikayeciliğe başlayınca daha geniş tablolar çizmek için adeta tükenmez bir kaynak vardı emrinde. Tarihi inşalarındaki büyük değer bu kaynaktan gelir. Scott'ın yaratıcılığını yapan, insanlarına o doyulmaz canlılığı veren de aynı kaynak. Scott'ın maşire zaafı kolay yaratmak. Aradan geçen bir asır romanın estetiğini ve okuyucunun ihtiyaçlarını değiştirdi. Çok bir hakikat peşindeyiz artık. Scott'ın romanlarında hayalin payı fazla büyük. Hem de hayal olduğunu kabul etmek istemeyen bir hayal. Tarihi delediği gibi kullanıyor arada. Scott'ın hakikatten anladığı 19. asır düşüncesinin çabalarından sonra kabul edilen titiz ve sahici hakikat değil henüz. Şebbü şetin, soğuk, sövük, sayma. Sembolizm, velvele ile ortaya çıkan ve saman alevi gibi sönen bir edebiyat cereyanı. Sembolizm. Akla, huzuha, pozitivizme düşman. Hakikatte her şiir bir tarafı ile sembolisttir. Üç silah şörü, verlayne, malarmı, Kelimeleri dilediği manada kullanılan, kullanan sentaksa karşı fazla hür ve lavbali olan bu mektep yeni kelimeler uydurmak belahetini göstermemiştir. Serseri Yahudi Bir ayakkabı tamircisi Yahudi sandallarını tamir ettirmek isteyen Hz. İsa'yı tanımaz ve kovar. Tanrı'nın gazabına uğrayarak kıyamete kadar dolaşmaya mahkum edilir. Bu garip Yahudi bir felaket taşıyıcısıdır. Uğranı her ülkede veba çıkar Fransız romancısı o gene Su, Serseri Yahudi isimli romanında bu korkunç Yahudi'yi sahneye çıkarmış. Masalla gerçeği kaynaştırarak hikayesinde daha ısrarlı, daha cazip bir hüviyet kazandırmıştır. Sezarlaşmak, mutlak iktidar, içkilerin en serti ve maskelerin en emine. Rivayet ederler ki Julius Caesar gençliğinde korsanlar tarafından kaçırılıp bitini hükümdarına satılmış. Hükümdar da iffetine tecavüz etmiş Hazretin. Tarihler Roma imparatorlarının en afifiydi derler ama hatırası korkunç hakaretleri hedef olmuştur. Hatta Kapitol'a çıkarken bir Romalının Hazreti İmparator içem diye hitap ettiği söylenir. Biz Doğu'nun ve Batı'nın birçok taçlı despotu için hakikat olan bu ithama dayanarak zilletten kurtulmak için sezarlaşılır dedik. Sihalı kaza Kaza Okları Neftin sihamı kazası coşkun, yaramaz ve ile sarhoş şairin hicivlerini topluyordu. Kaynağı öfkeydi bu şiirlerin, öfke ve enaniyet. Nef'i oynuyordu haysiyetlerle, gururla ve kendi hayatıyla. Babasından başlıyordu hicve, sonra devlet adamlarından ve sanatçılar kaza oklarına hedef alıyordu. Su testisi su yolunda kırıldı ve nef'i ateş bazı. Ateş zebanı gökten nazire indi. Sihamı kazasına nef'i diliyle uğradı. İkamı belasına. Mısralarını anlattığı gibi katlettirildi. Sirse, kirke. Güzel Sirse bir adada oturmuş. Güzel Sirse bir adada oturmuş. Ne ada, ne ada. Sirsenin bir sarayı varmış mermerden. Ne saray, ne saray. Sirse gerger işler. Şarkı söylermiş. Nameler uçarmış pencerelerden kelebekler gibi. Sirsenin bekçisi canavarlarmış. Munis, uysal dost canavarlar. Adaya ayak basanlar kumsala akseden sesliğiyle büyülenirmiş Sirsenin. Sonra sevimli canavarların kalavuzluk ettiği yoldan saraya varırlarmış. Muhteşem bir sofra beklermiş onları ve sofradan çok daha muhteşem bir kadın Sirse. Alün kaselerden içen, içilen şarap aklını başından alırmış insanın. Hatıralar unutulurmuş birbiri. Sirse hem vatan olurmuş hem sevgili. Ama birden seyhar sirse sopasıyla dokunurmuş misafirlere. Ve misafirler domuz olurmuş, eşek olurmuş, köstebek olurmuş ve hepsi birer ahıra sokulurmuş. Sirsenin domuz ahırı. Ölis'in arkadaşları bu hazin akibete uğramışlar. Ölis, Merkür'ün avucuna sıkıştırdığı Moli otu sayesinde Efsun'dan kurtulmuş. Ve kılıcını çekip teslim almış Dilberi. Hikayenin sorunu merak edenler Homer'i okusunlar. Bizden bu kadar. Pardon, bu sirse için bir roman ve birçok şiirler de yazılmış. Roman İtalyanca, Yazanın adı J.B. Gelli, Floransa 1549. Fransızcaya defalarca çevrilmiş bu roman. Hikayenin güzel tarafı şu. Ülüs çapkını kılıcı çekip tanrıçayı zira büyücümüz bir tanrıçadır. Arzularına rahmetince ahmak arkadaşlarını kurtarmak istemiş. Sirse emrederseniz sultanım demiş. Yalnız bakalım onlar tekrar insan olmak isteyecekler mi? Ahıra gidilmiş, Ülis birer birer solmuş hayvanlara. Arkadaşlarından aslan olan alay mı ediyorsun diye güle gürlemiş. Şimdi ben de senin gibi hükümdarım. Hem de senden çok daha güçlü bir hükümdar. Kurt'a yaklaşmış, Ülis ve kulağına fısıldamış. İnsan olmak istemez misin? Ne münasebet diye ulumuş kurt. Onlar benden daha kıyıcı, daha namussuz. Üstelik hürriyetleri de yok. Sözün kısası, filden kösteveye kadar bütün hayvanlar hakaretle kovmuşlar Ülis'i. Sispay yahut Sispos, Koranit'ın efsanevi kralı. Cezası malum ama suçu pek belli değil. Kimine göre muhterem bir zatın nişanlısını baştan çıkarmış. Kimine göre zincire vurmuş ölümü. Cehennemde iri bir kayayı dik bir dağın tepesine çıkarmak zorundadır. Kaya tepeye varır varmaz aşağıya yuvarlanır. Sispos adı güç ve sonuca varmayan bir işi boyuna tekrarlayan kimseler için kullanılır. Smollett 1721-1771 Cerrah ve Gazeteci Le Sajem Le Cervantes'in mütercimi 18. yüzyıl İngiltere'cisinin en değerli romancılarından biri ve Critical Review'unun naşiri Şaheseri Humphrey Crenfier Sodom Batı dillerine Sodomi, Sodomiste gibi kirli kelimeler armağan eden günahkar belde Tevrat'a göre melekler lütün bu sefil lütilerle baş başa başa çıkamadığını görerek yanına sevdiklerini alıp ardına bakmadan şehirden uzaklaşmasını söyler. Lüt, karısı ve iki kızıyla Sodom'u terk eder. Kadın arkasına baktığı için tuzdan bir heykel olur. Seksenini aşan Lüt'un körpe kızlarıyla maceralarını okuyucular Tevrat'tan öğrenebilirler. İsrail'in mukaddes kitabı sözde mukaddes bazı bölümleriyle bir bahnameden daha yüz kızartıcıdır. Süruri, 1752-1814. yılları arasında yaşamıştır. Usta bir nazımdır, tarihleri ve hezeliyatı ile meşhurdur. Divan şiirine alayı, nükteyi ve müstehceni getiren adamdır. Sümbüzade vehbi ile atışmaları, şiiri tanınan büyük hürriyetin inkar kabul etmez delillerinden biri. Her ikisi de kadıydılar, ağırbaşlı ciddi birer ilim adamı ama küfrederek eğleniyorlardı. Şirler pençeyi Yavuz Sultan Selim'in bütünü şu merdumu deme bilmem nifuzun etti felek giryeme etti eskimi hün etti felek şirler Şirler pençeyi kahrımda olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zevun etti Felek. Bugünün diliyle bilmem beni nasıl büyüledi Felek. Boyuna, boyuna ağlıyorum kanlı gözyaşları dökerek. Aslanlar kahreden pençemde tir tir titrerken bir ceylan gözlünün esiri oldum. Tahirül Mevlevi 1877-1951 yılları, yılları arasında yaşamıştır. Şark irfanını son, irfanının son temsilcilerinden Edebiyat Lügati Muallim Naci'nin i̇slahat Edebiyesini hatırlatır. Metin, mazbut ve günü güvenilir bir kaynaktır ama yalnız Doğu Edebiyatlarına açık. Takrir-i Sükun Takrir-i Sükun kanunu Türkiye'nin içinde bulunduğu olağanüstü şartların ve yeni kurulmuş bulunan Cumhuriyet'in karşılaştığı fiili engellerin ortadan kaldırılması amacıyla 4 Mart 1925 tarihinde yürürlüğe konuldu. Önce 2 yıllık bir süre için çıkarılan bu kanun, irtica, isyan, ülkenin sosyal düzenini, huzur ve sükununun güvenliğini. Güvenliğini yıkmaya yönelen her türlü teşkilatı, tahrikleri, teşvik, teşebbüs ve yayını önleme yetkisini bakanlar kurulana veriyordu. Cumhurbaşkanının onayı şartıyla hükümet bu yetkiyi kullanabilecekti. Hükümetin bu eylemleri yapan kişileri istiklal mahkemelerine verme yetkisi de vardı. Takrir-i Sükun Kanunu 2 Mart 1927'de kabul edilen ikinci bir kanunla, 2 yıl daha uzatıldı. Ve 4 Mart 1929'a kadar yürürlükte kaldı. Bilgi Meydanları Ustan. Talleyrand. 1754 1838 yılları arasında yaşamış bir Fransız siyaset adamıdır. Tantal ya da Tantalos. Tanrılar tanrısı Zeus'un piçi. Kadim Yunan'ın ünlü kitaplarına göredir bu. Ve muhteşem bir ülkede hükümdardır. Hazreti Hz. Tanrılar bezmenin mahremiymiş. Bir akşam fanilere tattırmak için öz, ölmezler sofrasından nektarını aşırmış. Ambrovaz. Ambrovaz mı? Bilen yok. Babasının itini çaldı diyenler de var. Ölümsüzlerin sırlarını fahşetti diyenler de var. Bilinen şu ki Zeus, cenapları fena halde öfkelenip merkebu cehenneme yollamış. İş bu kadarla bitse iyi. Zebaniler Zeus zadeyi bir gölün ortasına götürüp oradaki bir ağaca sımsıkı bağlamışlar. Sular serin, sular dilber ve zavallı tantal susuz mu susuz ama dudakları uzadıkça göl çekilir. Ağaç meyvelerle yüklü altın meyvelerle ama tantalın elleri uzandıkça bir rüzgar bulutlara kadar yükselir, yükseltir dalları ve bu işkence kıyamete kadar sürer.